Okuyan Neval Kapan Mayıs 2006 Kitabın adı Felsefeye Giriş Yazarı Nigel Warburton Türkçesi Ahmet Cevizci Birinci kaset A yüzü, kitabın arka yüzü Felsefe nedir? Felsefe her şeyden önce bir faaliyet, belirli türde sorular üzerine düşünme yoludur. Felsefe bir takım görüşlerin körü körüne savunuculuğunu yapmak değil, doğru cevapları yaşayışımız üzerinde etkili bir takım soruları cevaplamaya yönelik düşünsel teşebbüstür. Buna göre felsefe çoğumuzun apaçık ve tartışılmasına gerek görmediği inançları tartışmaya açar. Genellikle hayatın anlamı kapsamı içinde değerlendirilebilen sorularla yani din, doğru ve yanlış, dış dünyanın mahiyeti, zihin, bilim, sanat ve benzeri diğer konularla meşgul olur. İnsanların çoğu hayatlarına sözgelimi adam öldürmenin yanlış olması türünde temel inançlarını sorgulamadan yaşar. Ama o niçin yanlıştır? Adam öldürmenin yanlış olduğunu söylemek için ne gibi bir haklılandırma söz konusudur? O her şart altında yanlış mıdır? Felsefe ile uğraşmak sadece ön yargılarımız üzerine açık seçik düşünmemize değil, inandığımız şeyleri tam anlamıyla açıklığa kavuşturmamıza da yardım eder. Giriş Felsefe nedir? Bu hali meşhur ve zor bir sorudur. Onu cevaplamanın en kolay yollarından biri felsefenin filozofların yaptığı şey olduğunu söylemek ve sonra da Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Russell, Wittgenstein, Sartre ve diğer ünlü filozofların eserlerine gönderme yapmaktır. Bununla birlikte bu cevabın konuya yeni giriş yapıyorsanız eğer adı geçen yazarlar tarafından kaleme alınmış olan bir eseri muhtemelen henüz okumuş olmayabileceğinizden dolayı, sizin için çok kullanışlı bir cevap olması pek olası değildir. Okumuş olsanız dahi bu filozofların hepsinin birden paylaştığı ilişkili bir karakteristik gerçekten olsa bile onların ortak olarak sahip oldukları şeyi söylemek her şeye rağmen kolay olmayabilir. Soruya bir diğer yaklaşım, felsefenin hikmet sevgisi anlamına gelen Grekçe sözcükten türemiş olduğuna işaret etmektir. Bu felsefenin Filozofların yaptığı şey olduğunu söylemekten daha muğlak ve hatta daha az yardımcıdır. Bu nedenle felsefenin ne olduğu ile ilgili bazı oldukça genel mütalalara gerek duyulmaktadır. Felsefe bir faaliyettir. O, belirli türden sorular üzerine düşünmenin bir yoludur. Felsefenin en ayırt edici özelliği onun mantıksal argüman kullanmasıdır. Filozoflar genellikle argümanlarla uğraşırlar. Onlar ya argümanlar oluşturur ya başkalarının argümanlarını eleştirir ya da bunlardan her ikisini birden yaparlar. Onlar aynı zamanda kavramları analiz edip açıklığa kavuştururlar. Felsefe sözcüğü hayata dair genel bir bakışı anlatmak veya bir takım gizemcilik formlarına gönderimde bulunmak amacıyla çoğunluk bundan çok daha geniş bir anlamda kullanılır. Ben sözcüğü burada söz konusu geniş anlamıyla kullanıyor olmayacağım. Amacım... Antik Yunanlılarla başlayıp 20. yüzyılda özellikle Avrupa ve Amerika'da gelişen bir düşünce geleneği içinde yer alan bazı çok önemli düşünce alanlarını aydınlatmaktır. Bu gelenek içinde çalışan filozoflar ne tür şeyler üzerine tartışırlar. Onlar genellikle büyük bir çoğunluğumuzun tartışma ihtiyacı duymayacak şekilde apaçık gördüğü inançları incelerler. Genellikle hayatın anlamı kapsamı içinde değerlendirilebilen sorularla yani din, doğru ve yanlış, dış dünyanın mahiyeti, Zihin, bilim, sanat ve benzeri diğer konularla meşgul olurlar. Mesela insanların çoğu hayatlarını adam öldürmenin yanlış olduğu türünden temel inançlarını sorgulamadan yaşar. Ama o niçin yanlıştır? Adam öldürmenin yanlış olduğunu söylemek için ne gibi bir haklılandırma vardır? O her koşul altında yanlış mıdır? Ve her şey bir yana ben yanlışla ne anlatmak istiyorum? İşte bunlar felsefi sorulardır. İnançlarımızdan birçoğunun incelendikleri zaman sağlam temellere sahip oldukları ama bazılarının da sağlam temellerden yoksun bulundukları ortaya çıkar. Felsefeyle uğraşmak sadece bizim önyargılarımız üzerine açık seçik olarak düşünmemize değil fakat inandığımız şeyleri tam anlamıyla açıklığa kavuşturmamıza da yardım eder. O zaman geçtikçe de geniş kapsamlı bir konular silsilesi hakkında tutarlı bir biçimde tartışma yeteneği başka alanlara taşınabilir olan yararlı bir beceri kazandırır. Felsefe ve Tarihi Sokrat'ın zamanından beri birçok büyük filozof var olmuştur. Kitabımın başlangıç paragrafında ben bunlardan yalnızca birkaçını saydım. Felsefe üzerine bir giriş kitabı konuya bu filozofların katkılarını kronolojik bir düzen içinde analiz etmek suretiyle tarihsel olarak yaklaşabilirdi. Benim burada yapacağım şey ise bu değildir. Bunun yerine konuya dayalı bir yaklaşımı yani tarihten ziyade belirli felsefi sorunlar üzerinde odaklaşan bir yaklaşımı kullanacağım. Felsefe tarihi kendi içinde büyüleyici ve önemli bir konudur ve klasik felsefi metinlerden bir çoğu aynı zamanda büyük edebiyat yapıtlarıdır. Sadece birkaç örnek seçmek gerekirse Platon'un Sokratik diyalogları, Rene Descartes'ın Meditations yani ilk felsefe üzerine metafizik düşünceleri, David Hume'un Enquiry Concerning Human Understanding yani insanın anlama yetisi üzerine soruşturması, ve Friedrich Nietzsche'nin Das Buch Zarathustra yani *Zerdüşt* böyle buyurdusu bunların hepsi de her standart altında ilginç ve tarih edici eserler olarak öne çıkar. Felsefe tarihiyle ile ilgili araştırmalarım büyük bir değeri olmakla birlikte benim buradaki amacım size sadece belirli büyük şahsiyetlerin bu konular hakkında düşünmüş oldukları şeyleri açıklamaktan ziyade felsefi konular üzerinde kendi başınıza düşünmeniz için gerekli araçları temin etmektir. Bu konular salt filozoflar için ilginç olan konular değildirler. Onlar insani durumlardan doğal bir biçimde doğarlar ve hayatında hiç felsefe kitabı açmamış olan pek çok insan bu konular üzerinde kendiliğinden düşünür. Daha önceki filozofların argümanlarını ve hatalarını bilmezsek eğer konuya önemli bir katkı yapmayı ümit edemeyeceğimize göre felsefeye dair ciddi herhangi bir inceleme tarihsel araştırmayla konuya dayalı yaklaşımın bir sentezini ihtiva etmek durumundadır. Filozoflar bir tarih bilgisi olmadan asla ilerleme kaydedemezler. Onlar bu hatalara daha önce de düşünmüş olduğunu fark etmeden aynı hatalara düşmeye devam ederler ve birçok filozof kendi teorisini daha önceki filozofların eserlerinde bulunan yanlışları görerek geliştirir. Dahası bunun gibi kısa bir kitapta bireysel düşünürlerin eserlerindeki derinliklerin hakkını vermek mümkün olamaz. Her bölümün sonunda teklif edilen ek okuma önerileri burada tartışılan konuları daha geniş bir tarihsel bağlam içine oturtmaya yardımcı olacaktır. Sayfa 3. Felsefe ile niçin uğraşmalı? Filozofların her daim yapa geldikleri şey oturup sözcüklerin anlamlarını tartışma konusu yapmak olduğu için zaman zaman felsefe ile uğraşmanın hemen hiçbir anlamı olmadığı savunulur. Filozoflar önemli sonuçlara ulaşır görünmezler ve onların topluma gerçekte, gerçekte hiçbir katkıları yoktur. Onlar hala eski Yunanlıları meşgul etmiş olan aynı soruları tartışmaktadırlar. Felsefe bir şeyleri değiştirir gibi görünmez. O her şeyi olduğu gibi bırakır. Her şey bir yana felsefeyle uğraşmanın bir değeri var mıdır? İşe hayatımızın temel kabullerini sorgulayarak başlamak tehlikeli bile olabilir. Sonuçta her şeyi çok fazla sorgulamak suretiyle felce uğramış biri olarak kendimizi hiçbir şey yapamaz hale gelmiş hissedebiliriz. Gerçekten de bir filozof karikatürü Oxford veya ya da Cambridge'deki çalışma odasının rahat koltuğunda çok soyut düşüncelerle başa çıkmada başarılı ama hayatın pratik problemlerinin üstesinden gelmede çaresiz kalan birinin Hegel felsefesinin en karmaşık kesit ya da pasajlarını açıklayabilen fakat yumurta pişirmekten aciz bir kimsenin eleştirel ve alaycı tasviridir. Sayfa 4 Sorgulanmış Hayat Felsefeyle uğraşmanın önemli bir nedeni onun varoluşumuzun anlamıyla ilgili temel soruları ele almasıdır. Çoğumuz hayatımızın akışı içinde temel bir takım felsefi sorular sorarız. Niçin buradayım? Tanrının var olduğunun var, var olduğunun bir delili var mıdır? Hayatımızın bir amacı bulunmakta mıdır? Bir şeyi doğru ya da yanlış kılan şey nedir? Hayatımız saat bir düş olabilir mi? Zihin bedenden farklı mıdır yoksa bizler sadece birer fiziki varlık mıyız? Bilim nasıl ilerler? Sanat nedir? Ve benzeri. Felsefeyle uğraşan insanların çoğu tek tek her birimizin bu tür soruları ele alıp incelemesinin büyük bir önem taşıdığına inanır. Hatta bazıları sorgulanmamış bir hayatın yaşanmaya değer olmadığını öne sürer. Temel aldığı ilkeleri hiç sorgulamadan sıradan bir varoluşu devam ettirmek hiç, hiç bakımdan geçirilmemiş bir araba sürmeye benzeyebilir. Şimdiye kadar hep yeterince iyi bir biçimde çalışmış oldukları için arabanızın frenlerine, direksiyon ve motoruna güvenmekte haklı olmuş olabilirsiniz ama bu güvende bütünüyle haklı olmayabilirsiniz de. Fren pedalları hatalı olabilir ve sizin onlara en fazla ihtiyaç duyduğunuz bir anda iflas edebilirler. Aynı şekilde hayatınızı kendilerine dayandırdığınız ilkelerde bütünüyle sağlam olabilir fakat siz bundan onları incelemiş oluncaya dek emin olmayabilirsiniz. Dahası hayatınızı kendilerine dayandırdığınız kabullerin sağlamlığından ciddi ciddi şüphelenmeseniz bile düşünce gücünüzü hayata geçirmemekle yaşamanızı fakirleştiriyor olabilirsiniz. Birçok insan kendilerine bu türden temel soruları sormanın ek bir çabayı gerektirdiğini veya rahatsızlık verici olduğunu düşünebilir ama diğerleri meydan okuyucu felsefeli sorulara cevap bulmak için güçlü bir arzu duyabilirler. Düşünmeyi öğrenme Felsefeyle uğraşmak için başka bir neden de onun oldukça geniş bir konular alanı üzerinde daha açık bir biçimde düşünmeyi öğrenmenin iyi bir yolunu sağlamasıdır. Bir konunun lehindeki ve aleyhindeki argümanları analiz etmek suretiyle hayatın diğer alanlarına taşınabilecek olan beceriler tartışma ustalığı kazandığımız için felsefi düşünmenin yöntemleri geniş bir alan meydana getiren bir durumlar çeşitliliği içinde çok yararlı olabilir. Felsefeyle uğraşan birçok insan felsefeden kazandığı tartışma ustalığını Düşünce açıklığının büyük bir değer taşıdığı hukuk, bilgisayar programcılığı, iş danışmanlığı, kamu görevi ve gazetecilik gibi çok farklı mesleklerde de kullanmayı sürdürebilir. Filozoflar insan varoluşunun doğası hakkında kazandıkları kavrayışları sanat alanına döndükleri zamanda kullanabilirler. Bir dizi filozof, romancı, eleştirmen, şair, film yapımcısı ve piyas yazarı olarak çok başarılı olmuştur. HALS Felsefeyle ile uğraşmayı haklılandıran bir diğer neden de onun birçok insan için haz veren bir etkinlik olabilmesidir. Felsefe lehindeki bir savunma için söylenmesi gereken bazı şeyler vardır. Onun tehlikesi felsefe etkinliğini çapraz bulmacalar çözmeye eşdeğer bir faaliyeti indirgeyen bir savunma gibi değerlendirilebilmesidir. Bazı filozofların konuya yaklaşımları zaman zaman şuna benzeyebilir. Karanlık mantıksal bulmacaları kendi içinde bir amaç olarak çözmek, ve çözümlerini pek az insanın takip edebildiği özel uzman dergilerinde yayınlamak bazı profesyonel filozoflarda bir saplantı haline gelebilir. Diğer taraftan da üniversitelerde çalışan bazı filozoflar kendilerini bir işin bir parçası olarak görür ve çoğunluk çok vasati olan çalışmalarını sadece bu çalışmalar yayınların niceliğinin terfiyi belirleyen bir faktör olması hasebiyle kendilerine yükselme ve terfi elde etme imkanı vereceği için basarlar. Onlar adlarının yayınlanmış olmalarını görmekten artan maaştan ve terfi ile birlikte gelen prestijden keyif alırlar. Yine de felsefenin büyük bir bölümü bereket versin bu düzeyin üstüne çıkar. Sayfa 6. Felsefe zor mudur? Felsefe çoğu zaman zor bir konu ya da disiplin olarak tanımlanır. Felsefe ile irtibatlandırılan bizim bazılarından sakınabileceğimiz çok çeşitli zorluk türleri vardır. Her şeyden önce profesyonel filozofların meşgul oldukları problemlerden bir çoğunun oldukça yüksek bir soyut düşünce düzeyini gerektirdiği doğrudur. Ama aynı şey hemen hemen her entelektüel faaliyet için geçerlidir. Felsefe bu bakımdan fizik, edebiyat eleştirisi, bilgisayar programcılığı, jeoloji, matematik veya tarihten hiç farklı değildir. Bunlarda ve diğer araştırma alanlarında olduğu gibi konuya bir önemi olan özgün katkılar yapmanın zorluğu, sıradan insanların bilgisinin bu disiplinlerde ilerleme kaydedebileceğini yatsımak, ya da onları bu entelektüel faaliyetlerin temel yöntemlerini öğrenmekten alıkoymak için bir mazeret olarak kullanılmamalıdır. Bununla birlikte felsefe ile ilişkili, kendisinden sakınılabilecek ikinci bir güçlük türü daha vardır. Filozoflar her zaman iyi yazar olmayabilirler. Onlardan çoğu kendi fikirlerinin son derece yoksul aktarıcısıdırlar. Bu bazen onlar yalnızca oldukça küçük bir uzman okuyucular kitlesine erişmeyi amaçladıkları için böyledir. Bazen de onlar konuyla derin bir tanışıklığı olmayanların kafalarını bulandırmaktan başka hiçbir işe yaramayan karmaşık bir jargon kullandıkları için ortaya böyle bir durum çıkar. Uzman terimleri profesyonel filozofların her daim kullandıkları belirli kavramları açıklamaktan kurtulmak bakımından yararlı olabilir. Bununla birlikte profesyonel filozoflar arasında uzman terimlerini salt onları kullanmış olmak için kullanma gibi talihsiz bir eğilim vardır. Onlardan birçoğu çok iyi İngilizce esneğerleri olsa bile latince deyimler kullanırlar. İçine tanışıp olmadığımız sözcüklerin serpiştirildiği bir paragraf ve alışık olmadık şekillerde kullanılan bildik sözcükler ürkütücü olabilir. Bazı filozoflar kendileri için icat etmiş oldukları felsefeyi gerçekte olduğundan çok daha zor bir konu olarak gösteren bir dilde konuşmakta veya ve yazmakta gibi görünürler. Ben bu kitapta gereksiz bir jargondan kaçınmaya çalıştım ve yol aldıkça karşılaşılan bütün bilinmeyen terimleri açıklamaya özen gösterdim. Bu yaklaşım size bölüm sonlarında yer alan okuma önerilerindeki daha zor felsefi yazılardan bazılarını anlamak için gerekli olan felsefi vokabüleri kazandıracaktır. Sayfa 7. Felsefenin yapabileceği şeylerin sınırları Bazı felsefe öğrencileri felsefeden pek de makul olmayan bir tarzda çok fazla şey beklerler. Onlar felsefenin kendilerine insanın zor durumlarının tam ve ayrıntılı bir resmini sağlamasını isterler. Onlar felsefenin kendilerine hayatın anlamını göstereceğini ve kompleks varoluşlarımızın her boyutunu açıklayacağını düşünürler. Fakat felsefeyle uğraşmak hayatlarımızla ilgili temel soruları aydınlığa kavuşturabilse de, felsefe böyle bir şey gerçekten de olsaydı bile tam ve eksiksiz bir resme benzer bir şey sağlamaz. Felsefeyle uğraşmak sanat, edebiyat, tarih, Antropoloji, antropoloji, sosyoloji, siyaset ve bilimle meşgul olmaya bir alternatif değildir. Bu farklı konular insan hayatının farklı yönleri üzerinde yoğunlaşır ve bize farklı kavrayış türleri sağlarlar. Bir kimsenin hayatının bazı yönleri felsefi analize ve muhtemelen başka türden bir analize de karşı koyar. Öyleyse felsefeden çok fazla şeyde beklememek hususu önem taşımaktadır. Bu kitabın ihtiva etmesi gerekmekle birlikte yer vermediği en azından bir temel konu vardır. Mantık Mantık bu uzunlukta ve üslufta bir kitapta tatmin edici bir biçimde ele alınmak açısından oldukça teknik bir konudur. Sayfa 7. Bu kitabın nasıl kullanılacağı Felsefenin bir etkinlik olduğunu daha önce vurguladım. Bu nedenle bu kitabın edildiğim bir biçimde okunmaması gerekir. Sadece burada kullanılan argümanları ezbere öğrenmek hiç kuşku yok ki mümkündür. Fakat bu her ne kadar filozofların kullandıkları temel argümanların bir çoğuna ilişkin olarak sağlam bir bilgi sağlasa da felsefe yapmayı öğrenmek mümkün olmayacaktır. Bu kitabın ideal okuyucusu kullanılan argümanları sürekli olarak sorgulamak ve karşı argümanları düşünmek suretiyle onu eleştirel bir tarzda okumalıdır. Bu kitap düşünceye bir alternatif olmayı değil de düşünceyi harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Onu eleştirel bir tarzda okuduğunuz takdirde hiç kuşku yok ki uyuşmadığınız birçok şey bulacak ve süreç içinde kendi inançlarınızı açıklığa kavuşturacaksınız. Kitabın tüm bölümlerini felsefeyle daha önce hiç uğraşmamış biri için kolaylıkla anlaşılır hale getirmeye çalışmış olmama rağmen bazı bölümler diğerlerinden daha zordur. Birçok insan en azından Tanrı'nın var olup olmadığı sorusu üzerinde düşünmüş ve her iki taraftaki argümanları da mütalaa etmiştir. Sonuç olarak Tanrı üzerine olan bölümün takip edilmesi nispeten kolay olmalıdır. Buna karşın filozof olmayan pek az insan dış dünya ve zihin üzerine olan bölümlerle ahlaken doğru ve yanlışla ilgili bölümün daha soyut kesitlerinde ele alınan bazı konuları ayrıntılı olarak düşünmüştür. Ben kitabı bölüm bölüm yavaşça okumak, farklı argümanların birbirlerine nasıl bağlandıklarını tam olarak anlamadan ayrıntılarda boğulma riskini göze almak yerine başlangıçta bölümleri şöyle bir gözden geçirip daha sonra ilginç bulabileceğiniz özgür kesitlere geri dönmeyi teklif ediyorum. Öğrenciler bu kitabı derslerde öğrendiklerini pekiştirmek açısından ve deneme yazmaya bir yardımcı olarak yararlı bulabilirler. Her konuya yönelik temel felsefi yaklaşımların bir özetini onlara dair bir dizi eleştiri ile birlikte veriyorum. Deneme için gerekli fikirler buradan kolaylıkla çıkartılabilir. 8. Ek okuma önerileri Ek okuma önerilerimi bilinçli olarak kısa tuttum. Listeye sadece felsefeye yeni başlayan birine bütün kalbimle önerebileceğim kitapları dahil ettim. Bu kitabı tamamlamak amacıyla tasarlanmış olan bir makaleler ve seçilmiş parçalar koleksiyonu yayınlamış bulunuyorum. Filozofi Basic Readings Felsefe Temel Okumalar London Routledge, 1999 adlı bu eser elinizdeki kitapla aynı yapıdadır. John Cottingham'ın editörlüğünü yaptığı Western Philosophy An Anthology yani Batı felsefesi bir antoloji adlı kitap, tarihsel dönemleri daha ağır basan bir okumalar seçkisidir. Thomas Nagel'ın What Does It All Mean? Parantez içinde felsefe nedir? Oxford, Oxford University Press 1987 adlı eseri felsefe için özlü ve parlak bir giriş olmak durumundadır. Brian McGee'nin The Great Philosophers, Büyük filozoflar Oxford University Press 1987 adlı kitabı felsefe tarihi için iyi bir giriştir. Bitnot Maggie'nin adı geçen eserinin çevirisi tarafından tamamlanmış olup paradigma yayınlarınca kısa bir süre içinde yayınlanacaktır. Çevirenin notu Kitap günümüz filozoflarıyla geçmişin büyük filozofları hakkında yapılan konuşma tartışmalardan oluşmakta ve BBC televizyonunda aynı adları yayınlanmış diziye dayanmaktadır. Stephen Priest'in The British Empresses yani İngiliz Empiristleri London Penguin 1990 adlı eseri ise 17. yüzyıldan 20, 20. yüzyılın ortasına kadar en önemli İngiliz filozoflarından bazılarının görüşlerinin çok açık bir özetini verir. Roger Scruton'un A Short History of Modern Philosophy yani modern felsefenin kısa bir tarihi London Routledge 1989 adlı tarih kitabı Descartes'dan Wittgenstein'e büyük filozoflara dair özlü bir inceleme olmak durumundadır. Benim filozofi the classics yani felsefe klasikleri London Routledge 1998 adlı çalışmam ise Platon'un Republic yani devletinden Wittgenstein'in philosophical investigations yani felsefi soruşturmalarına Filozoflar tarafından kaleme alınmış 20 anahtar kitap üzerinde yoğunlaşmaktadır. Anthony Flew yani bizim editörün Dictionary of Philosophy bir felsefe sözlüğü, London Pan 1979 adlı sözlüğü de tıpkı Leslie'nin Dictionary of Philosophy bir felsefe sözlüğü, London Routledge 1976 adlı sözlüğü gibi yararlı bir başvuru kaynağıdır. Nicholas Bonin ve Sue James'in editörlüğünü yaptıkları The Blackwell Companion to Philosophy yani Blackwell'in felsefe el kitabı Oxford Blackwell 1996 adlı eser felsefenin merkezi alanlarına ve büyük filozoflardan meydana gelen bir seçkiye yararlı girişler sağlar. Edward Craig'in editörü olduğu The Routledge Encyclopedia of Philosophy yani Routledge Felsefe Ansiklopedisi, kesinlikle temel bir başvuru kaynağıdır. Felsefenin bütün temel konuları için ayrıntılı ve yeni girişler sağlar not Felsefe sözlüğü bağlamında okuyucular Çeviren Ahmet Cevizci'nin Paradigma felsefe sözlüğüne 4. baskı İstanbul 2000'de başvurabilirler Çevirenin notu Filozoflar tarafından kullanılan argüman yöntemleriyle ilgilenenler için Benim Tintin from A to Z Yani A'dan Z'ye düşünme London Routledge 1996 adlı kitabımın Anthony Weston'un A Rule Book for Arguments yani Argümanlar Yönetmeliği, Indianapolis Hackett Second Edition 1992 adlı eserinin, Anne Thompson'un Critical Reasoning yani Eleştirel Akıl Yürütme, London Routledge, 1996'da aldığı çalışması ve Alec Fischer'ın The Logic of Real Arguments, Gerçek Argümanların Mantığı, Cambridge, Cambridge University Press 1988 başlıklı kitabının da aralarında olduğu bir dizi kitap bulunmaktadır. Bu konuda baskıları tükenmiş olmakla birlikte kütüphanelerden tedarik edilebilecek olan iki kitap Anthony Flew'in Thinking About Thinking yani düşünme üzerine düşünme London Fontana 1975'i ve Robert Toulouse'in Straight and Crook Thinking yani eğri ve doğru düşünme London Pan 1974 adlı eseridir. Açık bir biçimde yazmak ve bu şekilde yazmanın önemi konusunda George Orwell'in Penguin Essays of George Orwell yani George Orwell'in Penguin denemeleri. London Penguin 1984 adlı eseri içinde yer alan Politics and the English Language başlıklı denemesi okunmaya fazlasıyla değer olan bir denemedir. Bu alanda pratik tavsiyeler için Ernest Govers'ın insanların birbirleriyle daha etkin bir biçimde iletişim kurmaları için yazılmış bir kitap olan The Complete Plain Words. Yani bütünüyle sarih sözcükler, London Penguin 1962 adlı eseri ve Open University yayını olan Plain English, sade İngilizce, Milton Keynes, Open University Press 1979 mükemmel eserlerdir. Sayfa 11 1. Bölüm Tanrı Tanrı var mıdır? Bu, içimizden bir çoğunun hayatlarımızda zaman zaman kendisine sorduğu temel bir sorudur. Tek tek her birimizin bu soruya verdiği cevap, sadece davranış tarzımızı değil fakat dünyayı anlama ve yorumlama şeklimizi ve gelecekten beklediklerimizi de etkiler. Tanrı varsa eğer, bu takdirde insan varoluşunun bir amacı olabilir ve hatta biz ebedi bir hayatı umut edebiliriz. Tanrı var değilse o zaman da hayatımızda kendimiz için bir anlam yaratmamız gerekir. Hayatlarımıza dışarıdan hiçbir anlam yüklenmez ve ölüm de muhtemelen her şeyin sonu olur. Filozoflar dikkatlerini dine çevirdikleri zaman genellikle Tanrı'nın varoluşunun lehinde ve aleyhindeki çeşitli kanıtları incelerler. Onlar delilleri ölçer ve argümanların yapıları ve içerimlerine daha yakından bakarlar. Filozoflar aynı zamanda insanların Tanrı hakkında konuşma tarzlarını anlamlı hale getirip getiremeyeceklerini görmek üzere iman ve inanç gibi kavramları da incelerler. Çoğu din felsefesi için hareket noktası Tanrı'nın doğası hakkında teizm olarak bilinen oldukça genel bir görüştür. Bu bir Tanrı'nın var olduğu, onun kudretinin her şeye yettiği, her şeyi bildiği ve en yüksek derecede iyi olduğu görüşüdür. Böyle bir görüş Hristiyanların çoğu ve aynı şekilde Museviler ve Müslümanlar tarafından da benimsenir. Argümanların çoğu diğer teistik dinler içinde aynı ölçüde geçerli ve hatta herhangi bir dine uygun olsa bile ben burada daha ziyade Hristiyanlığın Tanrı görüşü üzerinde odaklaşacağım. Fakat teistler tarafından benim betimlenen bu Tanrı gerçekte var mıdır? Onun var olduğunu kanıtlayabilir miyiz? Tanrının varoluşunu kanıtlamayı amaçlayan birçok farklı argüman bulunmaktadır. Bu bölümde bunlardan en önemlilerini ele alacağım. Düzen ve Amaç Kanıtı Tanrının varoluşu için çok sıklıkla kullanılan kanıtlardan biri zaman zaman Yunanca'da amaç anlamına gelen telos sözcüğünden hareketle teleolojik kanıt olarak da bilinen düzen ve amaç kanıtıdır. Bu kanıt doğal dünyada çevremize bakacak olursak onda her şeyin yerine getirmekte olduğu fonksiyona nasıl uydurulmuş olduğunu görmeden yapamayacağımızı dile getirir. Her şey bir amaca göre düzenlenmiş olduğunun delilini taşımaktadır. Bunun bir yaratıcının varoluşunu ispat ettiği düşünülür. Örneğin insanın gözünü inceleyecek olursak onun en küçük parçalarının her parça gözümüzdekice açıklıkla kendisi için yaratılmış olduğu görme amacına uygun düşecek şekilde birbirlerine nasıl uyduklarını görürüz. Düzen ve amaç kanıtının William Paley parantez içinde 1743-1805 gibi savunucuları göz gibi doğal nesnelerin karmaşıklığı, kifayet ve etkinliğinin onların tanrı tarafından yaratılmış olduklarının delili olduğunu öne sürerler. Onlar başka türlü nasıl oldukları gibi olabilirlerdi ki? Düzen ve amaç kanıtının savunucuları tıpkı bir saate bakar bakmaz onun bir saatçi tarafından imal edildiğini söyleyebilmemiz gibi bizim göze bakmak suretiyle onun bir ilahi saatçi tarafından yaratılmış olduğunu söyleyebileceğimizi öne sürerler. O Tanrı'nın yaratmış olduğu nesnelere damgasını vurmuş olduğunu göstermektedir. Düzen ve amaç kanıtı sonuçtan nedenine doğru giden bir argümandır. Biz sonuca... Yani saat ya da göze bakıyor ve ona ilişkin bir incelemeden sonra kendisine neyin ya da kimin bir saatçi ya da ilahi bir saatçinin neden olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Kanıt saat gibi tasarlanıp yaratılmış bir nesnenin göz gibi doğal bir nesneye birçok bakımdan çok benzer olduğu düşüncesine dayanır. İki şey arasındaki benzerliğe dayanan bu, bu tür bir kanıt aynı zamanda analojiden hareket eden bir argüman olarak bilinir. Düzen ve amaç kanıtını kabul edenler baktığımız her yerde özellikle de doğal dünyada, ağaçlarda, dağlarda, hayvanlarda, yıldızlarda ve de Tanrı'nın varoluşunun başkaca delil ya da doğrulamalarını bulabildiğimizi söylerler. Bu şeyler bir saatçiden çok daha dahiyane bir biçimde yaratıldıklarına göre ilahi saatçinin bir insan olan saatçiden çok daha akıllı olması gerekir. Gerçekten de ilahi saatçinin onun teistler tarafından geleneksel olarak anlaşıldığı şekliyle Tanrı olduğu kabulünün anlamlı olabilmesi için çok kudretli ve zeki olması gerekmektedir. Bununla birlikte düzen ve amaç kanıtına karşı birçoğu filozof David Hume 1711-1776 tarafından onun ölümünden sonra yayınlanmış olan Dialogues Concerning Natural Religion yani doğal din üzerine diyaloglar adlı kitabıyla Enquiry concerning human understanding yani insanın anlama yetisi üzerine soruşturma adlı eserinin 11. bölümünde ortaya konan güçlü argümanlar vardır. Sayfa 13. Düzen ve amaç kanıtının eleştirisi Analojinin zayıflığı Biraz önce ortaya konan kanıta yöneltilen bir itiraz onun zayıf bir analojiye dayandığı şeklindedir. Tanıt, doğal nesnelerle imal edilmiş olduklarını bildiğimiz nesneler arasında önemli bir benzerlik bulunduğunu apaçık ve kesin bir şey olarak adetmektedir. Fakat yine aynı örneği kullanacak olursak, insanın gözünün bir saate önemli bir bakımdan gerçekten de benzer olması aşikar değildir. Analojiden hareket eden, argümanlar karşılaştırılan iki şey arasında güçlü bir benzerlik bulunması olgusuna dayanırlar. Eğer benzerlik zayıfsa o zaman benzerlik temeli üzerinde çıkar sanabilen sonuçlar da buna bağlı olarak zayıf olur. Buna göre örneğin bir cep saati ile kol saati bizim her ikisinin de saatçiler tarafından imal edilmiş olduklarını kabul edebilmemiz için birbirlerine yeterince benzer olabilir. Fakat bir saat ile bir göz arasında belli bir benzerlik olabilmekle birlikte her ikisi de şaşırtıcı derecede karmaşık olup belli bir takım fonksiyonları yerine getirir. Bu yalnızca belirsiz ve kuşkulu bir benzerliktir ve dolayısıyla analojiye dayanan sonuçlarda netice olarak belirsiz ve şüpheli olacaklardır. Evrim İlahi bir saatçinin varoluşu, bitki ve hayvanların yerine getirmek durumunda oldukları fonksiyonlara nasıl olup da bu kadar uygun bir yapıda olduklarının mümkün tek açıklaması değildir. Özellikle Charles Darwin 1809-1882 Charles Darwin'in onun The Origin of the Species yani Türlerin Kökeni” adlı kitabında açıklanan doğal ayıklanma yoluyla evrim teorisi bu fenomenin geniş ölçüde kabul görmüş alternatif bir açıklamasını sağlar. Darwin çevrelerine en iyi bir biçimde uyum sağlayan bu bitki ve hayvanların en uygun olanın hayatta kalmasını sağlayan bir süreç içinde yaşarken genlerini dönlerine nasıl aktardıklarını göstermiştir. Bu süreç bitki ve hayvanlar dünyasında görülen çevreye olağanüstü iyi bir biçimde uyum sağlamanın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini tanrı kavramından söz etme ihtiyacı duymadan açıklar. Darwin'in evrim teorisi Tanrı'nın varoluşuna hiç şüphe yok ki halal getirmez. Gerçekte birçok Hristiyan onu bitkilerin, hayvanların ve insan varlıklarının nasıl şimdi oldukları hale geldiklerinin en iyi açıklaması olarak kabul eder. Çünkü onlar Tanrı'nın evrim mekanizmasının kendisini yarattığına inanırlar. Darwin'in teorisi bununla birlikte aynı sonuçları onların nedeni olarak Tanrı'dan hiç söz etmeden açıkladığı için düzen ve amaç kanıtının gücünü zayıflatır. zayıflatır. Sayfa 14 Biyolojik uyum mekanizması ile ilgili böyle bir teorinin varoluşu düzen ve amaç kanıtını Tanrı'nın varoluşunun kesin sonuçlu bir kanıtı olmaktan alıkoyar. Sonucun sınırlılığı Düzen ve amaç kanıtını şimdiye kadar sözü edilen itirazlara rağmen yine de ikna edici bulacak olursanız bu kez onun biricik gücü her şeye yeten, her şeyi bilen ve mutlak iyi bir tanrının varoluşunu kanıtlamadığını görürüz. Kanıta ilişkin daha sıkı bir inceleme onun birkaç bakımdan sınırlı olduğunu gösterir. Her şeyden önce argüman monoteizmi yalnızca tek bir tanrının var olduğu görüşünü tam anlamıyla desteklemez. Dünyanın ve dünyadaki her şeyin onun düzenlenmiş olduğu, onun düzenlemiş olduğu delilini açıkça ortaya koyduğunu kabul etseniz bile dünyanın tek bir tanrı tarafından yaratılmış ve düzenlenmiş olduğunu kabul etmek için hiçbir neden yoktur. Onun niçin birlikte çalışan bir ikinci sıradan tanrılar takımı tarafından yaratılmış olmasın? Her şey bir yana gökdelenler, piramitler, uzay roketleri benzeri karmaşık imkânlı yapımlar Bireylerden oluşan ekipler tarafından yaratılmışlardır. Öyle ki analojiyi mantıksal sonucuna da götürürsek bu kesinlikle bizi dünyanın birlikte çalışan bir tanrılar kümesi tarafından yaratılıp düzenlenmiş olduğuna inanmaya sevk edecektir. İkinci lehin kanıt yaratıcının ya da yaratıcıların kadiri mutlak olduğu görüşünü zorunlulukla desteklemez. Evrenin bir dizi tasarım hatası itiba ettiği pekala savunulabilir. Örneğin insanın gözünün bir miyopluk ve ileri yaşlarda da katarak eğilimi vardır ki bunun mümkün dünyaların en iyisini yaratmak isteyen kadiri mutlak bir tanrının eseri olduğu pek söylenemez. Bu türden gözlemler bazı insanlara evrenin yaratıcısının gücü her şeye yetiyor olmak bir yana nispeten güçsüz bir tanrı veya tanrılar ya da muhtemelen kudretini kullanmak açısından deneyim kazanan genç bir tanrı olduğunu düşünmeye götürebilir. Belki de yaratıcı, evrenin yaratışı, yaratılışından hemen sonra onun kendi kurduğu düzenin dışına çıkmasına izin verecek şekilde ölmüştür. Kanıt en azından tenisler tarafından betimlenen Tanrı'nın varoluşu için olduğu kadar bu sonuçlar içinde delil sağlamaktadır. Nihayet yaratıcının her şeyi bilip mutlak iyi olduğu sonucuna gelince birçok insan dünyadaki kötülük miktarının bu sonuca karşı durduğunu düşünür. Bu kötülükler insani vahşet, cinayet ve işkenceden başlayıp doğal felaket ve illetlerin yol açtığı acılara kadar uzanmaktadır. Düzen ve amaç kanıtının önerdiği gibi eğer çevremize Tanrı'nın emek ya da etkiliğinin delillerini görmek amacıyla bakacak olursa, birçok insan gördüklerinin iyiliksever bir yaratıcının eseri olduğunu kabul etmekte çok zorluk çekecektir. Her şeyi bilen bir tanrı bu dünyada kötülüklerin var olduğunu bilir. Gücü her şeye yeten bir tanrı bu kötülüklerin vuku bulmasına engel olur ve mutlak iyi bir tanrı ise bu kötülüklerin vuku bulmasını istemez. Oysa kötülükler vuku bulmaya devam etmektedir. Tehriklerin tanrısına duyulan inanca yönelik bu ciddi meydan okuma filozoflar tarafından çokça tartışılmıştır. O kötülük problemi diye bilinir. Problemi daha sonraki bir alt bölümde onu çözmeye yönelik bir takım teşebbüslerle birlikte biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Burada problem en azından düzen ve amaç kanıtının en yüksek derecede iyi bir tanrının varoluşunun kesin sonuçlu delilini sağladığı iddialarından kuşku duymamıza neden olur. Bu tartışmadan da anlaşılacağı üzere düzen ve amaç kanıtı bize en iyi durumda sadece Dünya ve dünyadaki her şeyin belirli bir şey ya da biri tarafından yaratılmış olduğu fazlasıyla sınırlı sonucunu verir. Bunun ötesine gitmek, kanıttan mantıksal çıkarsana bilenliği aşmak olacaktır. Sayfa 16. Antropik ilke Yakın zamanlarda bazı düşünürler, düzen ve amaç kanıtına yöneltilen güçlü argüman ve eleştirilere rağmen kanıtın antropik ilke olarak bilinen farklı bir versiyonunu savunur olmuşlardır. Bu dünyadaki insanın yaşama savaşında ayakta kalmasına ve gelişmesine bir şekilde katkıda bulunan rastlantının bize dünyanın ilahi bir mimarın eseri olduğu sonucuna varma imkanı verecek kadar küçük ve önemsiz olduğu görüşüdür. Bu görüşe göre insan varlıklarının evrim geçirmiş ve yaşama savaşında ayakta kalmış olmaları olgusu bize Tanrı'nın varlılışının bir delilini sağlar. Buna göre Tanrı evrendeki fiziki koşulları bir bütün olarak kontrolü altında tutmuş ve onları tamamen bu tür bir yaşam biçiminin evrim geçirmesine imkan verecek şekilde ayarlamıştır. Bu görüş içinde hayatın gelişebildiği evrenin başlangıçta hayata imkan verecek koşullarının olağanüstü sınırlılığını ortaya koyan bilimsel araştırmalar tarafından da desteklenir. Antropik ilkenin eleştirisi Loto itirazı Antropik ilkenin ortaya koyduğu argümana yöneltilen bir büyük itiraz vardır. Haftada veya ayda bir çekilen milli piyango için bir bilet aldığınızı düşünün. Muhtemelen milyonlarca bilet satılmıştır ve bütün bu biletler içinden sadece biri büyük ikramiyeyi kazanacaktır. İstatistiksel olarak söylendiğinde kazanma şansınız yoktur veya yok gibidir. Fakat her şeye rağmen kazanabilirsiniz de. Büyük ikramiyeyi kazanacak olursanız bu bununla birlikte sizin çok şanslı biri olduğunuzdan daha fazlasını kanıtlamaz. Büyük ikramiyeyi kaybetmiş milyonlarca bilet arasından sizin kazanan biletinizin seçilmiş olması olgusundan bunun rastgele bir seçimden daha fazla bir şeyin eseri olması gerektiği sonucu çıkmaz. Batıl itikatları olan biriyseniz eğer piyangoyu kazanmış olmanız olgusuna bin türlü mana atfedebilirsiniz ama istatistiksel olarak olması pek muhtemel olmayan bir şey pekala vuku bulabilir. Antropik ilkenin savunucularının düştükleri yanlış, olması pek muhtemel olmayan bir şey vuku bulduğu zaman bunun kendiliğinden ve doğal olarak gelişen açıklamasından daha makul ya da anlaşılır bir açıklaması olması gerektiğini kabul etmeleridir. Evrenin bu parçasındaki mevcudiyetimiz Doğaüstü doğa üstü nedenlere hiç başvurulmadan da tam ve doyurucu bir biçimde açıklanabilir. Koşulların bizim türümüzden varlıkların zuhuru için yeterince uygun olmadığı bir evrende olmamız şaşırtıcı değildir. Zira bizlerden birilerinin bu her kim olursa olsun başka bir yerlerde zuhur etme şansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bizim burada olmamız olgusu Tanrı'nın lütufkar planının bir delili olarak görülemez. Antropik ilke bu eleştiri dışında düzen ve amaç kanıtının yukarıda ana hatları çizilmiş olan versiyonuna yöneltilmiş olan eleştirilere de maruz kalır. Sayfa 17. İlk neden kanıtı Düzen ve amaç kanıtıyla onun bir varyantı olan antropik ilke dünyanın doğrudan gözlemine dayanır. Hadizatında o filozofların empirik bir kanıt diye niteledikleri bir deliyle tekabül etmektedir. Zaman zaman kozmolojik kanıt olarak da geçen ilk neden kanıtı ise bunun tersine evrenin nasıl olduğu ile ilgili münferit olgulara değil de yalnızca evrenin var olduğu empirik olgusuna dayanır. İlk neden kanıtı mutlak olarak her şeye ondan önce gelen başka bir şey tarafından neden olunduğunu ifade eder. Hiçbir şey bir neden olmadan varlığa gelmez. Evrenin var olduğunu bildiğimize göre bütün bir nedenler ve olaylar dizisinin onu olduğu gibi olmaya götürdüğünü güven içinde kabul edebiliriz. Bu diziyi en sonuna kadar takip edecek olursak, bir başlangıç nedenini ilk nedenin bizzat iyi kendisini buluruz. İlk neden kanıtının bize söylendiğine göre, bu ilk neden Tanrı'dır. Bununla birlikte düzen ve amaç kanıtında olduğu gibi bu kanıta da yöneltilen bir dizi eleştiri vardır. Sayfa 18. İlk neden kanıtının eleştirisi. Kendisiyle çelişik olması. İlk neden kanıtı tek tek her şeye başka bir şey tarafından neden olunduğu kabulüyle başlamakta fakat hemen sonra Tanrı'nın ilk nedenin bizzat iyi kendisi olduğunu söyleyerek çelişkiye düşmektedir. O hem nedeni olmayan bir neden olamayacağına ve hem de nedeni olmayan bir nedenin yani Tanrı'nın var olduğunu savunmaktadır. Kanıt bizi adeta peki ya Tanrı'ya neden olan nedir sorusunu sormaya davet eder. İlk neden kanıtıyla ikna olan birisi buna her şeyin bir nedeni bulunduğunu değil fakat yalnızca Tanrı dışında her şeyin bir nedeni olduğunu söyleyerek itiraz edebilirdi. Ama bu da yeterli olmaz. Nedenler ve sonuçlar dizisi bir yerlerde son bulacaksa eğer onun niçin Tanrı'da durması gereksin? O geriye gidişte evrenin kendisinin ortaya çıkışıyla birlikte daha önce son bulamaz mı? İspat Olmayışı İlk neden kanıtı sonuçlar ve nedenlerin Sonsuz bir geriye gidiş diye nitelenen zaman içinde geriye doğru bitimsiz bir dizide hiç durmadan geri gitmenin mümkün olamayacağını kabul etmektedir. O başka her şeyi doğuran bir ilk neden olduğunu varsayar ama bunun niçin gerçekte böyle olmuş olması gereksin? Gelecekle ilgili olarak benzer bir argümanı kullanmış olsaydık eğer bu takdirde bir nihai sonucun yani kendisinden sonraki bir şeyin nedeni olmayacak olan bir sonucun var olacağını kabul edecektik. Bununla birlikte böyle bir şeyi tasarlamak gerçekten de güç olsa dahi tıpkı en yüksek olduğu kabul edilen bir sayıya her zaman bir ekleyebileceğimiz için en yüksek hiçbir sayının olmaması gibi neden ve sonuçlarında gelecekte sonsuzluğa gittiğini düşünmek akla uygun görünür. Sonsuz bir diziye bir şekilde sahip olmak mümkünse eğer o zaman neden ve sonuçlar niçin geçmişte geriye doğru sonsuzluğa gitmesin. Sonucun sınırlılığı Kanıta dair bu iki eleştirinin üstesinden geline dahi o ilk nedenin teistlerce benim betimlenen Tanrı olduğunu kanıtlamaz. İlk neden kanıtından çıkarsanabilecek olan sonucun tıpkı düzen ve amaç kanıtında olduğu gibi ciddi sınırlamaları vardır. Her şeyden önce ilk nedenin şimdi bildiğimiz hali içinde bütün bir evrenle niticelenen nedenler ve sonuçlar dizisini yaratabilmek ve harekete geçirebilmek için muhtemelen olağanüstü kudretli olduğu doğrudur. Dolayısıyla kanıtın kadiri mutlak olmasa da çok kudretli bir tanrının varoluşunu kanıtladığını iddia etmede belli bir haklılık payı vardır. Bununla birlikte kanıt ya her şeyi bilen ya da mutlak iyi olan bir tanrının varoluşu için her ne türden olursa olsun hiçbir delil getirmez. Zira bir ilk nedenin bu iki sıfattan hiçbirine ihtiyacı yoktur ve tıpkı düzen ve amaç kanıtında olduğu gibi İlk neden kanıtını savunan biri, gücü her şeye yeten, her şeyi bilen, mutlak, iyi bir tanrının nasıl olup da dünyada var olan kötülük miktarına müsamaha gösterebildiği problemiyle bir kez daha karşı karşıya kalır. Ontolojik kanıt Ontolojik kanıt, tanrının varoluşuyla ilgili ilk iki kanıttan empirik verilere hiçbir şekilde dayanmamak bakımından farklılık gösterir. Düzen ve amaç kanıtı görmüş olduğumuz gibi Dünya'nın ve O'ndaki nesnelerle organizmaların doğası ile ilgili empirik verilere bağlıdır. İlk neden kanıtı daha az veriye ihtiyaç duyar. O sadece hiçbir şey yerine bir şeylerin var olduğu gözlemine dayanmaktadır. Oysa ontolojik kanıt, Tanrı'nın varlılışının yetkin varlık olarak Tanrı tanımından zorunlulukla çıktığını gösterme teşebbüsünden başka bir şey değildir. Bu sonuç deneyimden önce çıkar için o a priori bir argüman olarak bilinir. Ontolojik kanıta göre Tanrı tasarlanabilir olan en yetkin varlık diye veya kanıtın Aziz Anternus tarafından ortaya konmuş olan en ünlü formülasyonunda kendisinden daha büyük bir şeyin düşünülemediği varlık olarak tanımlanır. Bu yetkinlik ya da büyüklüğün beşelerinden birinin varoluş olduğu kabul edilir. Yetkin bir varlık var olmadığı takdirde yetkin olmayacaktır. Sonuçta Tanrı'nın var olduğunun Tanrı tanımından üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olacağı sonucunun bir üçgen tanımından çıkması gibi zorunlulukla çıktığı kabul edilir. Meditations yani ilk felsefe üzerine metafizik düşüncelerinin 5. kitabında Rene Descartes 1596-1650 da dahil olmak üzere birçok filozof tarafından kullanılmış olan bu kanıt Tanrı'nın varoluşuyla ilgili olarak pek az kişiyi ikna eder. Bununla birlikte onda neyin yanlış olduğunu tam olarak görmek kolay değildir. Sayfa 20 Ontolojik kanıtın eleştirisi. Saçma sonuçlar. Ontolojik kanıta ilişkin ortak bir eleştiri onun her türden şeyi varlığa getirir gibi görünmesidir. Örneğin biz mükemmel bir kumsalı, Hercule'de bir vahşi yaşamı ve benzeriyle yetkin bir adayı pekala kolaylıkla hayal edebiliriz. Fakat buradan bu kusursuz adanın bir yerlerde fiilen var olduğu sonucu çıkmaz. Ontolojik kanıt böylesine saçma bir sonucu haklılandırır gibi göründüğü için onun dolayısıyla yanlış bir kanıt olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Kanıttaki belli bir görüşe bağlanmaktan kaynaklanan saçma sonuçları gözler önüne sermekten oluşan bu adım lafzen saçmaya indirgeme anlamında bir ad absurdumdur. Ontolojik kanıtın bir savunucusu bu itirazda pekala yetkin adayı var olan bir şey olarak tanımlayabilmeyi düşünmek her ne kadar açıkça saçma olsa dahi Tanrının var olduğu sonucunun tanrı tanımından zorunlulukla çıktığını düşünmenin hiç de saçma olmadığı karşılığını verebilirdi. Bu yetkin adalar ya da aynı şekilde mükemmel arabalar, kusursuz günler veya her neyse, sadece tikel şey türlerinin yetkin örnekleri olduğu için böyledir. Oysa Tanrının özel bir durumu vardır. Tanrı yalnızca bir türün yetkin örneği olmayıp var olan her şeyin en mükemmelidir. Bununla birlikte pek de makul görünmeyen bu argüman kabul edilse dahi ontolojik kanıtı bekleyen, onun herhangi bir savunucusunun karşılamak durumunda olduğu başka bir eleştiri daha vardır. Bu eleştiri ise ilk kez olarak Immanuel Kant 1724-1804 tarafından ortaya konmuştur. Varoluşun bir özellik olmadığı Bir bekar evlenmemiş bir adam olarak tanımlanabilir. Evlenmemiş olmak bir bekarın özsel özelliğidir. Buna göre ben eğer bekarlar vardır deseydim, bekarların başka bir özelliğini veriyor olmayacaktım. Varoluş evlenmemiş olma özelliğiyle aynı türden bir şey değildir. Zira bekar kavramı bekarların var olup ol, var olmadığından bağımsız olarak aynı kalsa da insanların evlenmemiş olmamaları için önce var olmaları gerekir. Aynı düşünme biçimini ontolojik kanıta uyguladığımızda kanıtın düştüğü yanlışın Tanrı'nın varoluşunu sanki o yalnızca tüm bilgi veya mutlak güç gibi bir özellikmiş gibi değerlendirmesi olduğunu görüyoruz. Oysa Tanrı var olmadan her şeyi bilen ya da kadiri mutlak olamazdı. Dolayısıyla şöyle ya da böyle bir Tanrı tanımı verirken biz onun var olduğunu zaten varsaymaktayız. Varoluşu yetkin bir varlığın başka bir özel özelliği olarak görmek, Varoluşu bir şeyin bir takım özelliklere sahip olmasının ön koşulundan ziyade bir özellik olarak görme yanlışına düşmektir. Peki bu durumda tek boynuzlu atlar benzeri hayali varlıklar hakkında ne diyeceğiz? Biz tek boynuzlu bir atın bir boynuza ve dört ayağa sahip olma gibi özelliklerinden tek boynuzlu atların fiilen var olup olmadıklarına hiç bakmadan kesinlikle söz edebiliriz. Dolayısıyla soruya cevabımız tek boynuzlu atların bir boynuzu vardır gibi bir tümcenin gerçekte. Tek boynuzlu atların var olsaydılar eğer bir boynuza sahip olacakları anlamına geldiğini ortaya koyar. Başka bir veyişle tek boynuzlu atların bir boynuzları vardır önermesi gerçekte koşullu bir önermedir. Bu nedenle tek boynuzlu at benzeri hay hayali varlıkların var olmayışı oluşun bir özellik olmadığı görüşü için bir problem teşkil etmez. Kötülük Ontolojik kanıt kabul edilse bile onun sonucunun en azından bir veçesinin yanlış olduğu yönünde pek çok veri vardır. Kötülüğün bu dünyadaki mevcudiyeti Tanrı'nın mutlak iyi olduğu düşüncesine karşı koyar gibi görünmektedir. Bu eleştiriye verilecek mümkün yanıtları kötülük problemi başlığını taşıyan alt bölümde ele alacağım. Sayfa 22 Tanrı'nın bilgisi, ispatı ve varoluşu Tanrı'nın varoluşu ile ilgili şimdiye kadar ele almış olduğumuz argümanlar çoğunluk kanıt ya da ispatlar olarak sunulmuştur. Bir ispat kesin bilgiye götüren bir argümandır. Bir mahkemede birilerini mahkum etmek için yeterince delil bulunduğu zaman onların suçlarının kanıtlanmış olduğundan söz ederiz. Kanıtımız varsa o zaman onların suçlu olduklarını biliriz. Yeterli delil olmadığında en fazla veya sadece onların suçlu olduklarına inanabiliriz. Bu bağlamda bilgi bir tür doğru, haklılandırılmış inanç olarak tanımlanabilir. Tanrı'nın var olduğunun bilgisine sahip olsaydık eğer Tanrı'nın fiilen var olduğu doğru olmuş olacaktı. Bununla birlikte Tanrı'nın var olduğu inancımızın aynı zamanda haklı kılınmış olması gerekir. O doğru türden delillere dayanmak durumundadır. Doğru ama haklı kılınmış olmayan inançlara sahip olmamız mümkündür. Örneğin bugünün gazetesi olduğuna inandığım bir gazetede yazılmış olana baktığım için bugün salı olduğuna inanabilirim. Fakat gerçekte her nasılsa bir salı gününe denk gelmiş olan eski gazeteye bakıyorumdur. Bugün salı olduğuna inansam ki bugün gerçekten de salıdır bile inancımı beni aynı günün perşembe olduğuna inandıracak eski bir gazetenin elime geçmiş olması da muhtemel olduğuna göre kesin ve güvenilir bir tarzda kazanmış değilim. Bundan dolayı yanlışlıkla bilgi sahibi olduğumu düşünmüş olabilsem dahi gerçekte bilgim olmamıştır. Şimdiye kadar incelemiş olduğumuz tanrı kanıtları bir takım itirazlara açıktır. Bu itirazların güçlü itirazlar olup olmadıklarına karar vermek size düşer. İtirazlar kesinlikle söz konusu argümanların tanrının varoluşunu ispatlayan kanıtlar olarak görülüp görülemeyecekleri ile ilgili kuşkulara yol açmak durumundadır. Bununla birlikte belki de tanrının var olmadığının söz konusu doğru, haklılandırılmış inanç türünden bilgisine sahip olabiliriz. Başka bir de işte teistler tarafından betimlenen Tanrı'nın var olmadığını kesin sonuçlu olarak kanıtlayan argümanlar var mıdır? Gerçekten de mutlak iyi bir Tanrı'nın varoluşuna karşı getirilen oldukça güçlü, en azından bir argüman kendisine daha önce düzen ve amaç kanıtına, ilk neden kanıtına ve ontolojik kanıta bir eleştiri olarak söz ettiğim bir kanıt vardır. Söz konusu argümanda kötülük problemi olarak bilinir. Sayfa 23 Kötülük Problemi Dünyada kötülük vardır, bunu hiç kimse ciddi ciddi yaslayamaz, sadece nazi soykırımını, Pol Pot'un Kamboçya'daki katliamlarını ya da yaygın işkence uygulamasını düşünün, bunların hepsi de ahlaki kötülük ya da gaddarlık örnekleridir, İnsan varlıkları başka insanlara hangi nedenle olursa olsun acı vermekte onlara zulmetmektedirler, hayvanlar da sık sık insanın gaddarlığına maruz kalırlar, doğal ya da metafiziksel kötülük olarak bilinen başka bir kötülük türü daha vardır. Depremler, salgın hastalıklar ve açlık ise bu türden kötülükler için bir örnek oluşturur. İnsanın ehliyetsizliği veya özensizliği dolayısıyla ağırlaşan doğal kötülüğün tabii nedenleri vardır. Kötülük terimi genellikle bilinçli gaddarlığa gönderimde bulunmak amacıyla kullanıldığı için bu türden doğal fenomenleri tanımlamada kullanılacak en uygun sözcük olmayabilir birlikte ona ister doğal kötülük adını verelim ya da ister onun için başka bir ad seçelim mutlak iyi bir tanrıya inanmaya devam edeceksek eğer salgın hastalık veya doğal felaket benzeri şeylerin varoluşunun kesinlikle açıklanması gerekir. kişi bu kadar çok kötülüğün varoluşu dikkate alındığında nasıl olur da mutlak iyi bir tanrının varoluşuna ciddi ciddi inanabilir. Her şeyi bilen bir tanrı dünyada kötülüğün var olduğunu da bilir. Gücü her şeye yeten bir tanrı kötülüğün vuku bulmasını hiç kuşku yok ki önleyebilir. Mutlak iyi bir tanrı ise kötülüğün var olmasını istemez. İşte bu kötülük problemidir. Yani tanrının sözü edilen sıfatlarının bu yatsınamaz kötülük olgusuyla nasıl bağdaştırılabileceğini açıklama problemidir. Teistlerin tanrı inancına yönelik en ciddi meydan okuma budur. Kötülük problemi birçok insanın Tanrı inancını tümden reddetmeye veya en azından Tanrı'nın öngörülen mutlak iyiliği tüm gücü ya da bilgisiyle ilgili görüşlerini gözden geçirmeye götürmüştür. Teistler, kötülük problemi için üçünü bizim burada ele alacağımız bir dizi çözüm önermişlerdir. Sayfa 24 Kötülük problemiyle ilgili çözüm denemeleri Azizlerin varoluşu bazı insanlar dünyada kötülüğün varoluşunun açıktır ki iyi bir şey olmasa da daha büyük ahlaki iyiliğe yol açtığı için haklılandırıldığını savunmuşlardır. Örneğin rahibe Teresa'nın yoksul ve felakete uğramış insanlara yardım ederken sergilediği büyük ahlaki iyilik, yoksulluk ve salgın hastalık olmadan mümkün olmayacaktı. Savaş, işkence ve vahşet olmadığında hiçbir aziz ya da kahraman var olamayacaktır kötülük sözüne ettiğimiz bu türden ahlaki iyiliğin insanın çektiği acılara baskın çıkmasına imkan verir böylesi bir çözüm bununla birlikte iki itiraz da açıktır her şeyden önce çekilen ızdırapların derecesi ve kapsamı azizlerin ve kahramanların ahlaki bakımdan en yüksek derecede iyi olan eylemlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli olandan çok daha fazladır birkaç milyon insanın Nazit temerküz kamplarındaki insana sadece dehşet veren ölümünü bu argümanı kullanarak hak kullandırmak olağanüstü zordur Dahası çekilen acıların çok büyük bir bölümü hiç kimsenin farkına varamadığı ve kayda dahi geçirilmemiş ızdıraplar olup onlar asla bu şekilde açıklanamaz. Bazı hallerde başka hiç kimse değil de sadece acı çeken birey böylesi bir durumda ahlaki gelişmeye muktebi biricik kişidir. Çekilen acının doruk noktasına ulaştığı durumlarda ahlaki gelişmenin vuku bulması da hemen hiç muhtemel değildir. İkinci olarak kötülüklerle dolu bir dünyanın daha az kötülüğün ve bunun bir sonucu olarak da daha az sayıda aziz ve kahramanın var olduğu bir dünyaya tercih edilir olması hiçbir şekilde anlaşılır değildir. Örneğin tedavisi olmayan bir hastalığın bir sonucu olarak ölümle pençeleşen bir küçük çocuğun büyük ızdırabını, bunun çocuğun çektiği acılara tanıklık edenlere ahlaken daha iyi insanlar olma imkanı sağladığını savunarak haklı kılmada gerçekten iğrenç olan bir şeyler bulunmaktadır. Mutlak iyi olan bir tanrı, ahlaki gelişmemize yardımcı olmak için böylesi yöntemleri gerçekten de kullanır mı acaba? Sanatsal Analoji Bazı insanlar, dünya ile bir sanat eseri arasında bir benzerlik bulunduğunu iddia etmişlerdir. Bir müzik eserinin bütünsel uyumu genellikle daha sonra çözülecek olan uyumsuzluklar ihtiva eder. Bir tablonun çok tipik olarak aydınlık parçaları kadar karanlık bölgeleri de vardır. Argüman, kötülüğün de dünyanın bütünsel ahengi ya da güzelliğine aynı şekilde katkıda bulunduğunu söyler. Bu görüşte en azından iki itiraza açıktır. Her şeyden önce ona inanmak kesinlikle zordur. Sözgelimi, gelimi, Son Savaşı'nda iki cephe arasındaki tehlikeli tampon bölgede acıdan kıvranarak ölmekte olan birinin dünyanın bütünsel uyumuna katkı yapmasından nasıl olup da söz edebiliriz? Bir sanat eseriyle kurulan analoji, Tanrı'nın neden bu kadar çok kötülüğe izin verdiğinin gerçekten de açıklaması zor olursa, bu takdirde o, kötülüğün anlaşılabilirliğini salt insani bir kavrayışın ötesine taşıdığı için neredeyse kötülüğün tatmin edici bir biçimde açıklanamayacağının bir kabulü olur. Sadece tanrısal bir bakış açısından görülebilen ahenge bizzat yine tanrının görüsüyle değer biçilebilir. Teistler tanrının mutlak iyi olduğunu söyledikleri zaman anlatılmak istenen buysa eğer o zaman bu iyi sözcüğünün bizim alışılmış kullanımımızdan oldukça farklı bir kullanımına tekabül eder. İkinci olarak bu kadar çok ıstıraba, salp, estetik kaygılarla ona bir kimsenin bir sanat eserine değer biçtiği tarzda kıymet takdir etmek için izin veren bir tanrı, teistler tarafından betimlenen mutlak iyi tanrıdan ziyade bir sadiste benzer. Eğer ıstırabın oynadığı rol buysa, bu takdirde o tanrıyı bir kalabalığa, patlama ve kanın yaratacağı sözde güzel görüntüleri hayranlıkla seyretmek için bomba atan bir psikopata rahatsız edici bir biçimde yaklaştırır. Bir sanat eseriyle dünya arasında kurulan bu analoji birçok insan için Tanrı'nın hayırseverliğinin lehinde değil fakat aleyhinde bir kanıt olarak daha başarılı olur. Sayfa 26. Özgür irade Savunusu Kötülük probleminin çözümü yönünde çok daha önemli bir teşebbüs özgür irade savunusu olarak bilinir. Bu Tanrı'nın insan varlıklarına özgür irade yani ne yapılacağını kendimiz için seçme yeteneği verdiği iddiasıdır. Bizler özgür iradeye sahip olmasaydık eğer kendimize ait tercihleri olmayan robotlar ya da otomatlar gibi olacaktık. Özgür irade savunusunu kabul edenler, kötülük yapma imkanımızın olmasının aksi takdirde gerçekten özgür olamayacağımız için bizim özgür irade sahibi olmamızın zorunlu bir sonucu olduğunu savunurlar. Onlar insan varlıklarını zaman zaman kötülüğe meylettiren özgür iradeye sahip oldukları bir dünyanın insan eyleminin önceden belirlenmiş, Bizlerin sadece iyi eylemleri gerçekleştirmeye programlanmış olduğu bir dünyaya tercih edilir olduğunu söylerler. Gerçekten de eğer bu şekilde önceden programlanmış olsaydık, ahlaki iyilik ne yapacağımızla ilgili bir seçimde bulunmaya bağlı olduğu için eylemlerimizin ahlaken iyi eylemler olduğunu dahi söyleyemezdik. Burada da bir kez daha önerilmiş olan söz konusu çözüme yönelik bir takım itirazlar vardır. Sayfa 27 Özgür irade savunusunun eleştirisi 2. Temel kabulde bulunması Özgür irade savunusunun kendisine dayandığı temel kabul, özgür iradenin ve kötülük imkanının bulunduğu bir dünyanın hiçbir zaman tek bir kötü eylemde dahi bulunmayan robot benzeri insanların olduğu bir dünyaya tercih edilebilir olduğudur. Fakat bu açıkça böyle midir? Çekilen ıstırabın boyutları o kadar büyük olabilir ki birçok insan kendilerine tercihte bulunma şansı verildiğinde bu kadar çok acıya maruz kalmaktansa herkesin önceden sadece iyi hayata geçirecek şekilde programlanmış olmasını kuşkusuz yeğler. Hatta önceden programlanmış bu varlıklar özgür iradeye sahip olmasalar dahi iradelerinin özgür olduğuna inanacak şekilde düzenlenmiş olabilirlerdi. Onlar sapmaların hiçbir olmadan özgür olduklarını düşünmenin sonucu olan bütün faydalarla birlikte özgür irade yanılsaması içinde pekala olabilirlerdi. Bu özgür irade savunusunun kendisine dayandığı ikinci bir kabule yani bizim yalnızca ona dair bir yanılsamaya değil fakat özgür iradenin bizatihi kendisine fiilen sahip olduğumuz kabulüne işaret eder. Bazı psikologlar bir bireyin verdiği her karar ya da yaptığı tüm tercihleri her ne kadar birey özgür olduğuna inansa bile onun eylemi gerçekte bütünüyle geçmişte olmuş olan tarafından belirlenecek şekilde bireyin maruz kaldığı eski bir koşullamaya gönderimle açıklayabileceğimize inanırlar. Biz bunun fiilen söz konusu olmadığını asla bilemeyiz. Bununla birlikte birçok filozofun özgür irade savunusunun tercihine uygun olarak insan varlıklarının özgür iradeye bir anlamda gerçekten sahip olduklarına inandığına özgür iradenin genelde insan olmanın ötsel bir koşulu olarak değerlendirildiğine işaret etmek gerekir. Kötülük olmadan özgür irade Eğer Tanrı Kadir-i Mutlak ise bu takdirde özgür iradenin olup da kötülüğün bulunmadığı bir dünya yaratmış olmak herhalde onun kudreti dahilinde olmalıdır. Gerçekten de böyle bir dünya tasarlamak hiç de güç değildir. Özgür irade bize her ne kadar kötülük yapma imkanı verecek olsa da bunun bir şekilde aktüel bir şey olup çıkması için hiçbir neden yoktur. Herkesin özgür iradeye sahip olması fakat her zaman kötücül davranış tarzından sakınmaya karar vermesi mantıksal olarak mümkündür. Özgür irade savunusunu kabul edenler buna muhtemelen söz konusu durumun gerçek özgür iradenin ifadesi olmayacağı kastlılığını vereceklerdir. Bu tartışmaya açıktır. Tanrı'nın müdahale edebilmekliği Teistler genellikle Tanrı'nın dünyaya öncelikle mucizeler yaratmak suretiyle müdahale edebildiğine inanırlar. Tanrı zaman zaman müdahale ediyorsa eğer o niçin izler? İnsanların elleri üzerine tıpkı İsa'nın ellerindeki çivi delikleri gibi işaretler yaratmak ya da suyu şaraba dönüştürmek türünden inanmayan birine göreli olarak küçük hileler gibi görünebilecek bir şeyleri hayata geçirmeyi seçmez. Tanrı Nazilerin yapmış oldukları soykırımı veya bütün bir 2. Dünya Savaşı'nı ya da AIDS salgınını önlemek için niçin müdahale etmemiştir? Buna da teistler yine Tanrı'nın bir şekilde müdahale etmesi durumunda bizim gerçek anlamda özgür bir iradeye sahip olamayacağımız karşılığını verirler. Ama bu unutulmamalıdır ki teistlerin Tanrı'ya duydukları inancın bir yönünden yani ilahi müdahalenin zaman zaman vuku bulduğu inancından vazgeçmek anlamına gelir. Sayfa 28. Doğal kötülüğü açıklamaması Özgür irade savunusuna yönelik bir büyük eleştiri, onun en iyi durumda sadece ahlaki kötülüğü, yani doğrudan doğruya insan varlıklarının yolaştıkları kötülüğü haklılandırabilir olmasıdır. Özgür iradeye sahip olmak ile depremler, salgın hastalıklar, yanardağ patlamaları türünden doğal kötülüklerin varoluşu arasında, Adem ile Havva'nın Tanrı'nın güvenini boşa çıkarmalarının dünya üzerindeki her tür kötülüğe neden olduğunu varsayan bir tür cennetten kovulma öğretisi kabul edilmediği sürece anlaşılır hiçbir bağ olamaz. Bununla birlikte böylesi bir öğreti sadece Musevi Hristiyan Tanrısının varoluşuna zaten iman etmiş biri için kabul edilebilir olacaktır. Doğal kötülüğü açıklamanın biri doğa yasalarındaki düzenliğin onun zaman zaman neden olduğu felaketlere fazlasıyla ağır basan büyük bir faydası olduğu açıklaması olmak üzere daha makul başka açıklamaları da vardır. Faydalı doğa yasaları Doğadaki düzenlilik olmadan dünyamız sadece bir kaos halini aldık ve biz de eylemlerimizden herhangi birinin sonuçlarını önceden doğru tahmin etmenin bir yoluna sahip olamazdık. Söz gelimi futbol topları onlara vurduğumuz zaman sadece ara sıra ayağımızdan uzaklaşıp bazen de ayaklarımıza yapışsaydı bu takdirde bir topa vurmaya kalkıştığımız belli bir durumda ne olacağını bilmek bakımından büyük bir güçlüğümüz olurdu. Dünyanın başkaca yönlerinde ve özellikleri bakımından düzen yokluğu hayatın kendisini imkansız hale getirebilirdi. Tıpkı gündelik hayatın kendisi gibi bilimde doğada benzer düzenler benzer sonuçlara yol açacak şekilde oldukça büyük bir düzenliğin varoluşuna bağlıdır. Bazen bu düzenliliğin bizim için çoğunluk yararı olması nedeniyle doğal kötülüğün o yalnızca düzenli bir biçimde işlemeye devam eden doğa yasalarının talihsiz yan etkisi olduğu için haklı kılındığı öne sürülmüştür. Bu düzenliliğin o bir bütün olarak değerlendirildiğinde yararlı sonuçlarının zararlı etkilerine çok daha ağır bastığı kabul edilir. Bu argümanda bununla birlikte en azından iki bakımdan itirazı açıktır. Argüman her şeyden önce kad kaderi mutlak bir tanrının için doğal hiçbir kötülüğe yol açmayacak doğa yasalarını yaratmamış olduğunu açıklamaz. Buna verilebilecek muhtemel bir cevap Tanrı'nın bile doğa yasalarıyla bağlı olduğunu söylemekten oluşur. Fakat bu da Tanrı'nın gerçekte kaderi mutlak olmadığını ima eder. O yine ikinci leyin Tanrı'nın dünyaya mucizeler meydana getirmek üzere neden daha sıkı müdahale etmediğini açıklayamaz. Onun hiç müdahale etmediği savunulacak olursa bu kez de birçok teistin Tanrı'ya duyduğu inancın önemli bir boyutu ortadan kalkmış olur. Sayfa 30 Mucizelerden Hareket Eden Delil Kötülük problemiyle probleme yönelik çözüm denemelerini tartışırken teistlerin genellikle Tanrı'nın bir takım mucizeler meydana getirdiğine inandıklarından söz ettim. Hristiyan geleneğinde bu mucizeler yeniden diriliş, beş bin kişinin birden beslenmesini, Lazarus'un öldükten sonra hayata geri döndürülmesini ve benzeri ihtiva eder. Bütün bunlar İsa'nın gerçekleştirmiş olduğu mucizelerdi fakat Hristiyanlık ve diğer dinlerce mucizelerin bugün de vuku bulmaya devam ettikleri iddia olunur. Biz burada mucizelerin vuku bulmuş olmalarının Tanrı'nın varoluşuna iman etmek için şöyle ya da böyle yeterli delil sağlayıp sağlayamadıklarını ele alacağız. Bir mucize olayların normal akışına yerleşik bir dua yasasının çiğnenmesine itibar eden bir tür ilahi müdahale olarak tanımlanabilir. Bir dua yasası belirli türden şeylerin davranış tarzıyla ilgili bir genellemedir. Sözgelimi, ağır cisimler yere bırakıldıkları zaman aşağı doğru düşerler, hiç kimse öldükten sonra dirilmez ve benzeri. Bu türden doğa yasaları çok sayıda gözleme dayanır. Mucizelerin daha baştan salt olağan dışı oluşumlardan ayırt edilmesi gerekir. Buna göre bir kimse hayli yüksek bir köprüden atlamak suretiyle intihar etmeye kalkışabilir. Rüzgar koşulları, elbiselerinin bir paraşüt görevi görmesi ve benzeri gibi çok çeşitli faktörlerin inanılmaz bir birleşimiyle o düşüşün ardından zaman zaman olmuş olduğu üzere sapasağlam ayağa kalkabilir. Bu hiç beklenmedik ve oldukça alışılmadık bir şey olabilmekle ve hatta gazeteler tarafından bir mucize diye betimlenebilmekle bir birlikte benim terörde benim terimi burada kullandığım anlamda bir mucize değildir. Biz bu bireyin nasıl olup da yaşamaya devam edebildiğinin tatmin edici bilimsel bir açıklamasını verebiliriz. O yalnızca en yüksek derecede alışılmadık bir olaydır fakat çiğnenen bir doğa yasası bulunmadığı ve görebildiğimiz ve söyleyebildiğimiz kadarıyla ilahi bir müdahale söz konusu olmadığı için mucizevi bir olay değildir. Ama kişi köprüden aşağıya atlamış ve gizemli bir biçimde tekrar köprünün üzerine zıplamış olsaydı o zaman bu gerçekten de bir mucize olurdu. Birçok din Tanrı'nın mucizeler meydana getirdiğini ve bu mucizelerin Tanrı'nın varoluşunun doğrulanması olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürer. Bununla birlikte Tanrı'ya duyulan inancı bu türden mucize rivayetlerine dayandırmaya karşı olan güçlü argümanlar vardır. Sayfa 31 Mucizeler bağlamında Hüm David Hume, Enquiry Concerning Human Understanding yani insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma adlı kitabının 10. bölümünde aklı başında bir insanın bir mucizenin fiilen vuku bulmuş olduğu rivayetine mucizeyi aktaran kişinin yanılması daha büyük bir mucize meydana getirmediği sürece asla inanmaması gerektiğini savunmuştur. Bunun da olması yani mucizeyi aktaran kişinin yanıldığını söylemesi ona göre en yüksek derece ihtimal dışıdır. Biz bir davranış tarzı veya genel bir siyaset olarak hep daha az mucizevi olana inanmalıyız. Hüyüm bu düşüncelerini ifade ederken mucize sözcüğünün anlamıyla oynayıp ondan kendi amaçları için yararlanır. Tam ve gerçek anlamı içinde bir mucize görmüş olduğumuz üzere bir doğa yasasının Tanrı tarafından neden olunduğuna inanılan bir ihlalidir. Oysa Hüyüm bizim her zaman daha mucizevi olana inanmamız gerektiğini söylerken, Mucize sözcüğünü sadece sıradan ve alışılmış olan dışında kalan bir şeyi ihtiva edebilen gündelik anlamı içinde kullanır. Mucizelerin hep ihtimal dışı olmaları. Hüm her şeyden önce bir dua yasasının zorunlulukla geçerli olduğu inancımız için sahip bulunduğumuz delilleri analiz etmiştir. Bir şeyin sözgelimi hiç kimsenin öldükten sonra dirilmediğinin bir dua esası olarak kabul edilmesi için onu doğrulayan mümkün en yüksek miktarda delilin olması gerekir. Bilge bir kişi inandığı şeyleri her zaman mevcut delillere dayandıracaktır ve bir mucize rivayet söz konusu olduğunda her zaman mucizenin vuku bulmuş olmasından ziyade bulmamış olduğunu ortaya koyan daha fazla delil olur. Bu tam tamına doğanın yerleşik yasalarının çiğnenmesine itibar eden mucizelerin bir sonucudur. Bundan dolayı bilge bir kişi bu argümanı kullanarak bir mucizenin vuku bulmuş olduğuyla ilgili bir söylentiye inanmaya Karşı hep olağanüstü bir gönülsüzlük içinde olmak durumundadır. Bir kimsenin öldükten sonra dirilmesi mantıksal olarak her zaman mümkündür ama bunun hiç olmamış olduğunu, olduğu görüşünü destekleyen hali büyük miktarda delil vardır. Dolayısıyla yeniden dirilişin vuku bulma olasılığını mutlak olarak dışta bırakmasak dahi, hüma göre onun fiilen gerçekleşmiş olduğuna inanmaya karşı en yüksek derecede isteksiz olmamız gerekir. Tüyüm bu sonucu pekiştirip daha da inandırıcı olmak için birkaç argüman daha geliştirmiştir. Psikolojik etken, etmenler Psikolojik etmenler de mucizelerin meydana gelişiyle ilgili olarak insanları kendi kendilerini aldatmaya veya fiilen sahtekarlık yapmaya sevk edebilir. Örneğin hayret ve merakın hoş ve de yararlı duygular oldukları herkesçe bilinen ya da iyi gözlemlenmiş bir olgudur. Bu türden fantastik inançlarla meşgul olmaktan aldığımız keyif nedeniyle bizde sözgelimi ufoları görmenin Mars'ta akıllı insan varoluşuna kanıtlaması, hayalet öykülerinin ölümden sonraki hayat imkanını ispatlaması benzeri, gerçekleşmeleri en yüksek derecede ihtimal dışı olan şeylere inanma yönünde güçlü bir eğilim vardır. Aynı şekilde bu türden söylentilerin doğru olmalarını gizliden gizliye veya başka şekillerde istediğimiz için mucize rivayetlerine inanmaya eğilimli oluruz bir mucizeye tanıklık etmek üzere seçilmiş olduğunuzu, kendinizin bilmediği peygamber olduğunuzu düşünmekte size olağanüstü cazip gelebilir. İnsanlardan pek çoğu, başkalarının mucizelere tanık olmuş olduklarına iddia edenlere besledikleri saygı ve sergiledikleri güçlü tasvi ve masar olmaktan hoşnutluk duyar. Bu onları yalnızca olan dışı olan bir takım olayları Tanrının varlığını açığa vuran mucizeler olarak yorumlamaya sevk edebilir. Hatta bu onları Mucizevi olaylarla ilgili bir takım öyküler uydurmaya dahil götürebilir. Dinleri ortadan kaldırması Mucizelerin varlığı bütün dinler tarafından öne sürülmüştür. Bu dinlerden her birince gerçekten vuku bulmuş oldukları iddia edilen mucizelerle ilgili olarak aşağı yukarı aynı türden aynı düzey ve ölçüde delil vardır. Dolayısıyla mucizelerden yola çıkan delil güvenilir bir kanıt olsaydı eğer sadece dinlerden her birinin var olduğunu iddia ettiği farklı tanrıların varoluşunu ispatlamaya yarar. Ama bu farklı tanrılardan hepsi birden açıktır ki var olamaz. Yalnızca tek bir Hristiyan tanrısının ve birçok Hindu tanrısının var olduğu doğru olamaz. Bu nedenle farklı dinler tarafından meydana gelişleri iddia edilen mucizeler belirli bir tanrı ya da bir takım tanrıların varoluşuna ilişkin deliller olarak birbirlerini ortadan kaldırırlar. Bütün bu etmenlerin bir birleşimi aklı başında insanları bir mucizenin vuku buluşuyla ilgili rivayetlere inanmaya her daim gönülsüz kılacaktır. Doğal bir açıklama kendi içinde ihtimal dışı dahi olsa mucizeye dayanan bir açıklamadan her zaman daha uygun ve verimli olur. Mucize ile ilgili bir rivayet bundan dolayıdır ki Tanrı'nın varoluşunun asla bir kanıtı olamaz. Bu düşünceler başkalarının mucizelerle ilgili rivayetleriyle sınırlanmış değildir. Eğer bizler de bir mucizeye tanıklık etmiş olduğumuzu düşünme alışılmadık konumuna yerleşmişsek, onlar geçerli olmaya yine devam ederler. Hepimizin hayal görmüş şeyleri yanlış anımsamış olduğu veya orada gerçekten de olmayan şeyleri görmüş olduğumuzu düşündüğü durumlar vardır. Bir mucizeye tanıklık etmiş olduğumuza inandığımız her durumda duyularımızın bizi yanıltmış olması bir mucizenin gerçekten de buku bulmuş olmasından çok daha muhtemeldir. Ya da sadece olağan dışı bir şeye tanıklık etmiş ve yukarıda sözü edilen psikolojik etmenlerin bir sonucu olarak onun bir mucize olduğunu düşünmüş de olabiliriz. Bir mucizeye tanıklık etmiş olduğuna inanan herkes elbette bu deneyimi haklı olarak çok ciddiye alır. Fakat bu gibi şeylerde yanlışa düşmek çok kolay olduğu için böyle bir deneyim hiçbir zaman Tanrı'nın varoluşunun kesin sonuçlu bir kanıtı sayılamaz. Sayfa 33. Kumarbaz argümanı. Paskal'ın tutuştuğu bahis. Şimdiye kadar incelemiş olduğumuz delil ya da kanıtlar, Tanrı'nın varoluşunun lehine ve aleyhine olan delillerin hepsi de Tanrı'nın var olduğunu veya var olmadığını kanıtlamayı amaçlıyordu. Onlar Tanrı'nın varoluşunun veya yokluğunun bilgisini vermeyi amaçladılar. Filozof ve matematikçi Blaise Pascal 1623-1662 Blaise Pascal'ın yazılarından çıkartılan ve genellikle Pascal'ın tutuştuğu bahis diye bilinen kumarbaz argümanı bütün bu delillerden farklılık gösterir. Onun amacı Tanrı'nın varoluşuna ilişkin bir kanıt sağlamak yerine akıllı bir kumarbazın Tanrı'nın var olduğu alternatifine oynamasının ve bulacak en iyi iş olduğunu göstermektir. O bir agnostiğin yani Tanrı'nın gerek var olduğuna ve gerekse var olmadığına karar vermek için elde yeterli delil olmadığına inanan birinin konumundan hareket eder. Bir agnostik Tanrı'nın var olma olasılığının hakikaten söz konusu olduğuna fakat buna kesin olarak karar vermek için yeterince delil bulunmadığına inanır. Bir ateist ise bunun tam tersine tipik bir biçimde Tanrı'nın var olmadığını kanıtlayan kesin sonuçlu deliller bulunduğuna iman eder. Kumarbaz argümanı şu şekilde gelişir. Biz Tanrı'nın var olduğunu ya da var olmadığını bilmediğimiz için bir kumarbazın at yarışı başlamadan veya kağıtlar dağıtılmaz önceki dağıtılmazdan önceki durumuyla tam tamına aynı konumda bulunmaktayız. Öyleyse yapmamız gereken şey ihtimal oranlarını hesaplamaktır. Agnostiye Tanrı'nın var olması var olmamasıyla tam tamına aynı ölçüde muhtemel görünür. Onun eylem tarzını belirleyen şey lehte ya da aleyhte hiçbir karar vermemek, hangi tarafa yöneleceğini bilmemektir. Oysa kumarbaz argümanı yapılması en akıllıca olan şeyin kaybetme ihtimalimizi olabildiğince az tutarak mümkün olduğu ölçüde büyük bir ödül kazanma şansına sahip olmak olduğunu söyler. Başka bir deyişle muhtemel kazanımlarımızı olabildiğince yüksek tutarak kayıplarımızı en aza indirgemeliyiz. Kumarbaz argümanına göre bunu yapmanın en iyi yolu Tanrı'ya iman etmektir. 4. Muhtemel sonuç vardır. Tanrı'nın varoluşuna oynayıp kazanırsak yani Tanrı var ise eğer o zaman kazancımız bir büyük ödül olarak ebedi yaşamdır. Bu seçimi yapmışsak ve de Tanrı'nın var olmadığı bir şekilde ortaya çıkmışsa kaybımız ebedi yaşam imkanıyla kıyaslandığında pek büyük bir kayıp sayılmaz. Günevi bir takım hazları kaçırmış, birçok saati ibadetle geçirmiş ve hayatımızı bir yanılsama içinde geçirmiş olabiliriz. Bununla birlikte Tanrı'nın var olmadığı alternatifine oynamayı seçer ve kazanırsak yani Tanrı var değilse eğer bu takdirde en azından bu bakımdan yanılsama içinde olmadan yaşar ve bu dünyadaki hayatın hazlarına İlahi ceza korkusu duymadan düşkünlük göstermek açısından tam bir özgürlüğün keyfine varırız. Fakat bu alternatife oynar ve kaybedersek yani Tanrı'nın var olduğu ortaya çıkarsa bu takdirde en azından ebedi yaşam şansını kaçırdığımız gibi ebedi bir cehennem mahkumiyeti tehlikesiyle dahi karşı karşıya kalabiliriz. Pascal kumarbazların bu alternatiflerle karşı karşıya kalması dolayısıyla bizim için en akıllıca eylem tarzının Tanrı'nın var olduğuna inanmak olduğunu savunmuştur. Seçimimizin doğru olması durumunda bu yolda ebedi hayata aday veya çok yakın oluruz. Tanrı'nın var olduğu alternatifine oynamış fakat yanılmışsak da Tanrı'nın var olmadığına inanmayı seçmiş ama yanılmış olmamızla kıyaslandığında çok fazla şey kaybetmemiş oluruz. Bu nedenle muhtemel kazançlarımızı en yüksek düzeye çıkarırken kayıplarımızı en aza indirgemek istiyorsak eğer bizim Tanrı'nın var oluşuna iman, iman etmemiz gerekir. Sayfa 35 Kumarbaz argümanının eleştirisi İnanmaya karar verilememesi Kumarbaz argümanı kabul edilse bile bu kez istediğimiz şeye inanmanın bizim için mümkün olmaması problemiyle karşı karşıya kalırız. Bizler öyle kalkıp da bir şeye inanmaya karar veremeyiz. Buna göre ben yarın kalkıp da öyle gelişigüzel domuzların uçabileceklerine, Londra'nın Mısır'ın başkenti olduğuna veya kudreti her şeye yeten her şeyi bilen mutlak iyi bir tanrının var olduğuna inanmaya karar veremem. Onlara inanabilmezden önce bütün bu şeylerin böyle olduğuna ikna edilmiş olma ihtiyacı duyarım. Fakat kumarbaz argümanı beni tanrının var olduğu konusunda ikna edecek her ne türden olursa olsun hiçbir delil sağlamaz. O yalnızca bana kendimi tanrının var olduğuna inanma konumuna taşımanın, taşımamın benim için daha iyi olacağını söylemektedir. Ama ben de burada bir şeye inanmak için o şeyin var olduğuna, o şeyin doğru olduğuna inanma problemiyle karşı karşıya kalırım. Bu bizim bu konuyla ilgili duygularımıza ters düşse bile kendimizi Tanrı'nın var olduğuna nasıl inandırabileceğimiz problemine Paskal'ın sunmuş olduğu bir çözüm vardır. O bunu yapmanın yolunun bizim Tanrı'nın var olduğuna zaten inanıyormuşçasına eylemek, yani kiliseye gitmek hakikaten dua edenlerin sözlerini söylemek veya dualarını okumak ve benzeri olduğunu söylüyordu. O bir Tanrı inancının harici göstergelerini sergilediğimiz zaman, hakiki veya fiili inançlarında en kısa süre içinde adeta kendiliğinden gelişeceğini savundu. Başka bir de işte inançları bilinçli bir biçimde ölçüp biçerek meydana getirmenin dolayımlı yolları vardır. Argümanın münasebetsizliği Tanrı'nın varoluşu konusunda kumar oynamak, yani böylelikle ebedi yaşam şansı kazanacağımız için Tanrı'nın var olduğu alternatifine oynamak ve daha sonra da Seçimimizin doğru olması durumunda kazanacağımız ödül dolayısıyla kendimizi Tanrı'ya duyulan fiili bir inanç hali içine taşımak, Tanrı'nın varoluşu konusunda benimsenecek bütünüyle münasebetsiz bir tavır gibi görünmektedir. Nitekim filozof ve psikolog William James 1842-1910 kendisinin Tanrı'nın yerinde olmuş olması durumunda ona böylesi bir tavır ya da işlemle inanmış olanları cennete gitmekten alıkoymaktan büyük bir zevk duyacağını söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Başka bir deyişle böyle bir düşünme tarzı veya sürecin bir bütün olarak kendisi baştan sona içtenliksiz olup tam olarak kişisel çıkar tarafından güdülenir. Sayfa 36. Tanrı ile ilgili gayrı realizm Tanrı konusunda gayrı realizm geleneksel teizmeyi hayli tartışmalı bir alternatif sunar. Gayrı realistler Tanrı'yı insan varlıklarından bağımsız bir biçimde var olan bir şey olarak düşünmenin yanlış olduğunu savunurlar. Din dilinin gerçek anlamı nesnel olarak var olan belli bir varlık türünü tasvir etmek değildir. O daha ziyade bütün ahlaki ve kimsel değerlerimizin ideal birliğini ve bu değerlerin bizimle ilgili taleplerini bizlere sunmanın ya da göstermenin bir yoludur. Başka bir deyişle bu türden bir gayri realist Tanrı'ya iman ettiğini iddia ederse bu onun ayrı bir varlık alanında gerçekten var olan bir kendilik olarak Tanrı'ya geleneksel teistlerce tasvir edilen Tanrı türüne inandığı anlamına gelmez. Bunun yerine onlar kendilerini belirli bir ahlaki ve tinsel değerler kümesiyle bağladıklarını ve din dilinin bu değerlerin temsilinin özellikle güçlü bir yolunu sağladığını anlatmak isterler. En ünlü gayri realistlerden biri olan Don kupit kupitin de söylediği üzere Tanrı'dan söz etmek bizim için. amaçlamamız ve erişmemiz gereken ahlaki ve tinsel değerlerden söz etmektir. Gayri realistlere göre orada tıpkı başka bir gezegen veya Tibet'te yaşadığı varsayılan korkunç kar adamı gibi keşfedilecek bir şey olarak Tanrı'nın var olduğuna inananlar mitolojik düşünmenin etkisi altında bulunmaktadırlar. Onlar din dilinin hakiki anlamının en yüksek insani idealleri bize gösterip onlara katılmamızı sağlamak olduğunu savunurlar. Bu farklı dinlerin varlığa nasıl geldiğini açıklar. Farklı dinler farklı kültürel değerlerin bir tecessümü olarak gelişmişlerdir. Ama onların hepsi de aynı türden faaliyetin bir parçasıdırlar. Sayfa 37 Tanrı ile ilgili gayri realizmin eleştirisi Örtülü ateizm Tanrı konusunda gayri realizme yönelik en temel eleştiri onun gerçekte o da yeterince gizlenmiş olmayan örtülü bir ateizm olduğu eleştirisidir. Tanrı'nın sadece insani değerlerin toplamı olduğunu söylemek geleneksel olarak anlaşıldığı şekliyle Tanrı'nın var olmadığını söylemeye eşdeğerdir. Din dili sadece tanrısız bir dünyada değerlerden söz etmenin yararlı bir yolunu sağlar. Gayri realistlerin Tanrı'nın nesnel bir varoluşa sahip olduğu düşüncesini reddetmeleri ama aynı zamanda din diline ve ritüele sıkı sıkıya sarılmaları bir ikiyüzlülük gibi görünmektedir. Tanrı'nın gerçekte var olmadığına inanmanın bütün sonuçlarını adım adım takip ederek bir ateist olmak çok daha dürüst bir davranmış olur. Dini öğretiyle ilgili içerimleri Tanrı'nın varoluşu konusuna gayri realist yaklaşıma yönelik ikinci bir eleştiri onun dini öğreti için çok ciddi içerimleri olduğuna işaret eder. Örneğin teistlerden çoğu cennetin varoluşuna inanır fakat Tanrı gerçekten var olmuyorsa eğer o zaman cennette ve bundan ötürü cehennem de mu muhtemelen var olmaz. Aynı şekilde Tanrı realist bir anlam içinde var olmuyorsa eğer mucizeler konusunda makul ve kabul edilebilir bir açıklama ortaya koymakta olağanüstü zorlaşır. Oysa mucizelerin imkanına beslenen inanç birçok teist için hayati bir önem taşır. Tanrının varoluşu bağlamında realist olmayan bir duruş benimsemek birçok temel dini inancın radikal bir biçimde gözden geçirilmesini gerektirir. Bununla birlikte bu durumun bizzat kendisinin gayri realist yaklaşımın altına kazıması gerekmez. Eğer kişi bu türden radikal revizyonları kabul etmeye hazırsa bunu tam bir tutarlılıkla yapabilir. Ama esas önemli olan husus realist olmayan yaklaşımın ana dini öğretinin baştan aşağı değiştirilmesini gerektirmesidir ki bu topyekun değişiklik pek çok insanın kabul etmeye hiçbir şekilde hazır olmadığı bir şeydir. Sayfa 38 İman Tanrı'nın varoluşunu kanıtlamak amacıyla ortaya konmuş olan bizim şimdiye kadar incelediğimiz bütün deliller şöyle ya da böyle eleştiriye maruz kalmıştır. Bu eleştiriler zorunlulukla kesin sonuçlu olan eleştiriler değildir. Onlar için bir takım karşı eleştiriler pekala bulabilirsiniz. Bununla birlikte uygun karşı eleştiriler bulamıyorsanız eğer, acaba bu Tanrı inancını büsbütün reddetmeniz gerektiği anlamına gelir mi? Ateistler Tanrı inancından büsbütün vazgeçmeniz gerektiğini söylerler. Agnostikler ise bu konunun kanıtlanmamış olduğu hükmüne sığınırlar. Ama bir dinin hakiki müminleri, Farklı argümanları enine boyuna tartan felsefi yaklaşımın bütünüyle uygunsuz bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirler. Onlara göre Tanrı'ya iman, soyut entelektüel spekülasyon konusu olmayıp daha ziyade kişisel bir yükümlülük ya da meseledir. O, aklın zekice kullanımıyla ilgili değil de salt inançla ilgili bir konudur. İman güveni ihtiva eder. Bir daha tırmanıyor ve ipimin gücüne inanıyorsam eğer o zaman her ne kadar ipi sınamadan... Onun beni tutacağından mutlak olarak emin olamasam da ayağım kayıp düşmeye başladığım zaman ipin beni tutacağına güvenirim. Bazı insanlar için Tanrı'ya iman ipin gücüne beslenen inanca benzer. Tanrı'nın var olduğunun ve tek tek her bireyi gözettiğinin tartışmaya açık olmayan mutlak bir kanıtı yoktur. Fakat inanan Tanrı'nın gerçekten de var olduğuna güvenir ve hayatını buna göre sürdürür. Bir dini inanç tavrı birçok insana cazip gelir. Bu tavır ele almış olduğumuz argüman türlerini bir çırpıda gereksiz ve uygunsuz hale getirir. Fakat dini inanç en aşırı haliyle insanlara görüşlerine karşı olan delillere bütünüyle kör yapabilir. O rasyonel bir tavırdan ziyade inatçılığa dönüşebilir. Tanrının varoluşu konusunda böylesi bir inanç tavrını benimsemenin böyle yapma yönünde bir eğiliminiz varsa eğer tehlikeleri nelerdir? İmanın Tehlikeleri İnanç benim betimlediğim şekliyle yetersiz delillere dayanır. Tanrı'nın var olduğunu beyan etmek için yeterli delilimiz olsaydı o zaman inanca zaten ihtiyaç kalmazdı çünkü bu durumda Tanrı'nın var olduğunun bilgisine sahip olurduk. Tanrı'nın varoluşundan emin olmak için elde yeterince bir delil bulunmadığı için iman sahipleri veya müminlerin inançlarında yanılabilme olasılığı hep vardır. Ve mucizelerin vuku bulmuş olmalarına beslenen inançta olduğu gibi insanları Tanrı'ya inanmaya sevk eden pek çok psikolojik faktör vardır. Söz görünmek gücü her şeye yeten bir varlığın bizi gözettiğine inanmaktan kaynaklanan güvenlik duygusu inkar edilemezcesine caziptir. Ölümden sonraki yaşama beslenen inanç ölüm korkusu için harikulade bir panzehirdir. Bütün bu etmenler birçok insanı Tanrı'ya iman etmeye sevk eden güçlü sahipler haline gelebilirler. Bu elbette zorunlulukla insanların inançlarını yanlış yere kanalize edilmiş inançlar haline getirmez. Sadece onların inanma nedenlerinin güvensizlikle hüsnü kuruntunun bir birleşimi olabileceğini ima eder. Yine insan varlıkları hüvümün da öne sürmüş olduğu üzere anormal oluşumlara inanmaktan kaynaklanan merak ve şaşkınlık duygularından çok büyük bir haz alırlar. Kişinin Tanrı'ya inanmaya yönelmesi veya etmesi durumunda hakiki inancı Tanrı'nın var olduğunu inanç beslemeye başlamanın sonucu olan hazdan ayırmak büyük bir önem taşır. Sayfa 40 Sonuç Bu bölümde Tanrı'nın varoluşunun lehinde ve aleyhindeki geleneksel kanıtların çoğunu incelemiş bulunuyoruz. Bu konuda teistlerin kadri mutlak, her şeyi bilen ve en yüksek derecede iyiliksever bir Tanrı inancını koruyacaklarsa eğer, savuşturma ihtiyacı içinde oldukları ciddi eleştiriler bulunduğunu gördük. Bu eleştirilerden pek çoğunu bertaraf etmenin bir yolu, Tanrı'ya geleneksel olarak izafe edilen nitelikleri gözden geçirmektir. Tanrı herhalde bütünüyle iyiliksever değildir veya belki onun kudretinin ya da bilgisinin sınırları vardır. Bunu yapmak geleneksel Tanrı yorumunu reddetmek olur. Fakat bu birçok insan için Tanrı'ya beslenen inancı bütünüyle reddetmekten daha kabul edilebilir bir çözümdür. Ek okuma önerileri Mackey'nin The Miracle of Teizm Teizm mucizesi Oxford Clarendon Press 1982 adlı eserini hararetle öneririm. Kitap oldukça açık, anlaşılır ve her yönüyle heyecan verici bir kitaptır. Brian Davies'in An Introduction to the Philosophy of Religion Din Felsefesine Giriş Oxford, Oxford University Press 2nd Edition 1993 adlı kitabı bu alan için bir dominiken rahip tarafından kaleme alınmış geniş kapsamlı bir giriş kitabıdır. Robin Lepoadevi'nin Arguing for Ateizm, Ateizm'i Savunmak, London Rutledge 1996 adlı eseri, aynı zamanda metafiziğin zamanın doğası gibi önemli bazı konularına bir giriş olma niteliğine haiz bulunan ilginç ve geniş kapsamlı bir eserdir. Dipnot Adı geçen eser, Ateizm, İnanma, İnanmama üzerine bir tartışma adıyla ve Abdullah Yılmaz çevirisiyle ayrıntı yayınları İstanbul 2000 yayınlanmıştır. David Hume'ın, kendisinin ölümünden sonra ilk kez 1779 yılında yayınlanmış olan Dialogues Concerning Natural Religion, Doğal Din üzerine diyaloglar adlı kitabı, Tanrı'nın varoluşuyla ilgili bir delil olarak, düzen ve amaç kanıtına yönelik parlak ve sürekli bir saldırıya ihtiva eder. Dipnot Hume'un adı geçen eseri Türkçe'ye Mete Tunca tarafından Din Üstüne adıyla tercüme edilmiştir. Bakınız David Hume Din Üstüne 3. Baskı İmge Yayınları Ankara 1995 18. yüzyıl neslini anlamak kimi yerlerde oldukça güç olmakla birlikte eserin temel argümanlarını takip etmek bu argümanlar çok sayıda örnekle daha bir anlaşılır hale getirildiği için o kadar zor değildir. Don Cupid, teizm bağlamında realist olmayan alternatifinin ana hatlarını The Sea of Faith, İman Denizi, London BBC Books 1984 adlı kitabının sonuncu bölümünde çizer. Dipnot Din felsefesi konusunda Türkçe'de başvurulabilecek en temel eser Mehmet Aydın'ın Din Felsefesi kitabıdır. Adı geçen kitap mevcut haliyle batıdaki muadilleri kadar kanaatimizce nitelikli bir eser olmak durumundadır. Bakınız Mehmet Aydın Din Felsefesi İzmir 8. Baskı 1999 Çevirenin Notu Sayfa 43 2. Bölüm Doğru ve Yanlış bir eylemi doğru ya da yanlış kılan şey nedir? Bir kimsenin bir şeyi yapması ya da yapmaması gerektiğini söylediğimiz zaman ne anlatmak istiyoruz? Nasıl yaşamalıyız? Başka insanlara nasıl davranmalıyız? Bunlar, filozofların binlerce yıldan beri tartışa geldikleri temel sorulardır. İşkencenin, cinayetin, zulüm, kölelik, tecavüz ve hırsızlığın niçin yanlış olduğunu söyleyemezsek eğer, bunları önlemek için nasıl bir haklılandırmamız olabilir? Ahlaklılık sadece ön yargı ile ilgili bir konu mudur yoksa ahlaki inançlarımız için sağlam nedenler getirebilir miyiz? Bu türden sorularla meşgul olan felsefe alanı genellikle ya etik ya da ahlak felsefesi ben burada iki terimi de değişimli olarak kullanacağım diye bilinir. Ben şahsen felsefenin insanların neyin doğru ya da yanlış olduğu ile ilgili ön yargılarını değiştirebilme yeteneğinden kuşku duyuyorum. 1844-1900 yılları arasında yaşamış Friedrich Nietzsche'nin de işaret etmiş olduğu üzere ahlak filozoflarından çoğu filozof kariyerlerini yüreğin süzülmüş ve soyut hale getirilmiş bir arzusunu haklı kılarak nihayete erdirirler. Başka bir deyişle bu filozoflar kişisel olmayan mantıksal akıl yürütme ihtiva eder gibi görünen fakat her zaman kendilerinin eskiden beri var olan önyargılarının doğru olduklarını kanıtlayarak sona eren karmaşık analizler sunarlar. Bütün bunlara rağmen ahlak felsefesi gerçek ahlaki konularla uğraştığımız zaman işe yarayacak bu vukuflar kazandırabilir. O ahlaklılıkla ilgili oldukça genel bir takım inançların içerimlerini aydınlığa kavuşturabilir ve bu inançların nasıl tutarlılıkla hayata geçirebileceklerini gösterir. Ben burada biri ödeve dayanırken diğeri sonuççu olan iki ayrı ahlak teorisini inceleyeceğim. Bunlar ahlaki konuları anlamanın birbirlerine rakip konumlarda bulunan oldukça genel çerçeveleridir. Önce bu iki ayrı türden teorinin genel özelliklerini sıralayıp onların gerçek hayat durumlarına nasıl uygulanabileceklerini göstereceğim. Sonra da ahlak dilinin anlamıyla ilgili metaetik olarak bilinen daha soyut felsefi problemlere geçeceğim. Sayfa 44. Ödeve dayalı teoriler Ödeve dayalı ahlak teorileri bizlerden her birinin belirli bir takım ödevleri yapmamız ya da yapmamamız gereken eylemler bulunduğunu ve ahlaklı bir biçimde eylemenin bundan hangi sonuçlar çıkarsa çıksın ödevimizi yerine getirmeye eşdeğer olduğunu vurgular. Ödeve dayalı aynı zamanda deontolojik diye bilinen ahlak teorilerini sonuççu ahlak teorilerinden ayıran şey işte bazı eylemlerin onlardan çıkan sonuçlardan bağımsız olarak mutlak bir biçimde doğru ya da yanlış oldukları düşüncesidir. Burada biz ödeve dayanan iki teoriyi inceleyeceğiz. Hristiyan etiği ve Kant etiği. Hristiyan etiği Hristiyan ahlak öğretisi Batı'nın ahlaklılık anlayışına yüzyıllar boyunca hakim olmuştur. Ahlaklılığın ne olduğuna dair bütünsel kavrayışımız dini öğreti tarafından şekillenmiş olup ateist ahlak öğretileri bile ona çok şey borçludur. İşte bu bağlamda 10 emir çeşitli ödevlerle yasaklanmış faaliyetlerin bir listesini verir. Bu ödevler doğurdukları sonuçlardan bağımsız olarak geçerlidirler. Onlar mutlak ödevlerdir. Kitab-ı Mukaddes'in Tanrı'nın kelamı olduğuna inanan birinin doğru ve yanlışın anlamıyla ilgili olarak en küçük bir şüphesi olmayacaktır. Doğru, Tanrı'nın irade ettiği şey anlamına gelirken yanlış da Tanrı'nın iradesine aykırı olan şeyi gösterir. Böylesi bir mümin için ahlaklılık dışsal bir otorite yani Tanrı tarafından verilmiş olan mutlak emirlere uymakla ilgili bir konudur. Örneğin adamı öldürmek 10 emirde bir günah olarak geçtiği için ahlaken yanlıştır. Bu belli bir bireyi örneğin Hitler'i öldürmek başka insanların hayatlarını kurtarabildiği zaman dahi böyledir. Bu hiç kuşku yok ki bir basitleştirmedir. Gerçekte teologlar, Söz gelimi adil bir savaşta olduğu gibi adam öldürmenin ahlaken caiz olabildiği bir takım istisnai durumlar bulunduğunu savunurlar. Hristiyan etiği uygulamada yalnızca 10 emire itaat etmekten çok daha karmaşıktır. Söz konusu etik İsa'nın öğretiminin özellikle yeni ahidin komşunu sev buyruğunun hayata geçirilmesine itibar eder. Bununla birlikte bu ahlakın özü bir yap ve yapmalar sisteminden meydana gelir. Aynı durum bir dine dayanan başka ahlaklar için de geçerlidir. Birçok insan Tanrı var olmadığı takdirde ahlak diye bir şeyin olamayacağını savunmuştur. Rus romancısı Dostoyevski'nin de ifade ettiği gibi, Tanrı var olmuyorsa eğer o zaman her şeye izin vardır. Her şeye bir yanat sadece Tanrı'nın iradesine dayanan bir ahlak teorisine yöneltilen 3 itiraz vardır. Sayfa 45. Hristiyan etiğinin eleştirisi. Tanrı'nın iradesi nedir? Hristiyan ile ilgili ilk büyük güçlük, Tanrı'nın iradesinin fiilen ne olduğunu belirleme güçlüdür. Tanrı'nın bizim ne yapmamızı istediğini kesin olarak nasıl bilebiliriz? Hristiyanlar bu soruya genellikle kutsal kitaba bak diye diyerek cevap verirler. Fakat kitab mukaddes çoğunluk birbiriyle çatışan çok sayıda yoruma açıktır. Bunun için sadece tekvin kitabını dünyanın 7 günde yaratılmış olduğuna inanarak lafzıyla değerlendirenler ile bunun bir eğretileme olduğuna inananlar arasındaki farklılıkları veya savaşta adam öldürmenin bazen caiz olduğuna inananlarla adam öldürmemelisinin emrinin mutlak ve koşulsuz olduğuna iman edenler arasındaki farklılıkları düşününüz. Sayfa 46 Ötifiron ikilemi. Bir ikilem sadece iki alternatif bulunduğu ve her ikisi de kabul veya arzu edilmez olduğu zaman ortaya çıkar. Buradaki ikilem ilk kez olarak Platon'un Ötipron adlı diyaloğunda ortaya konmuş olan ikilemdir. Ahlakın Tanrı'nın emirlerine bağlı olduğuna, ahlaklılığın Tanrı'nın emirlerinden türediğine inanan biri için en temel ikilem şudur. Acaba Tanrı emrettiği veya takdir ettiği eylemi o, o ahlaken iyi olduğu için mi emreder? Yoksa Tanrı'nın onu emretmesi veya takdir etmesi mi eylemi ahlaken iyi bir eylem kılar? Birinci alternatifi ele alalım. Tanrı yapılmasını emrettiği eylemi bu eylem ahlarken iyi olduğu için emrediyorsa o zaman bu ahlaklılığı Tanrı'dan bir anlamda bağımsız hale getirir. Tanrı evrende önceden beri var olan değerlere belli bir biçimde tepki vermekte onları yaratmak yerine keşfetmektedir. Bu görüşte her ne kadar Tanrı bize ahlaklılıkla ilgili olarak biz insan varlıklarının sınırlı akıllarımızla dünyadan zorluk ve sabırla seçip çıkartabileceğimiz malumattan çok daha sağlam ve güvenilir bir bilgi sağlasa da Ahlakı ve ahlaklılığı tam ve eksiksizce Tanrı'dan hiç söz etmeden tanımlamak mümkün olur. Yani, yani Tanrı bu görüşte ahlakın ve ahlaklılığın kaynağı değildir. İkinci alternatif Hristiyan etiğinin savunucuları için herhalde daha da az çekicidir. Tanrı iyi ve kötüyü sadece emirleri veya salt kendi tasvibiyle yaratırsa o zaman ahlaklılığı şöyle ya da böyle keyfi hale getirir gibi görünür. Tanrı ilke olarak cinayetin ahlaken iyi veya takdire şayan olduğunu ilan etmiş olabilirdi ve cinayet de fiilen böyle olmuş olurdu. Ahlaklı Tanrı'nın emirlerinden meydana gelen bir sistem olarak tanımlayan kişi buna pekala Tanrı'nın o iyi olduğu ve cinayetin bizim başımıza gelmesini istemediği için adam öldürmeyi asla ahlaken iyi veya takdire şayan bir eylem yapmayacağı karşılığını verecektir. Bununla birlikte iyi ile anlatılmak istenen şey ahlaken iyi ise eğer bunun sonucu Tanrı iyidir'in yalnızca Tanrı kendisini tasvip eder anlamına gelmesidir. Bu ise inananların Tanrı iyidir dedikleri zaman anlatmak istedikleri şey hiçbir şekilde olamaz. Tanrı'nın varoluşunu varsayması Bununla birlikte böyle bir ahlak anlayışına yöneltilen çok rahat ciddi bir itiraz onun Tanrı'nın var olduğunu ve mutlak iyi olduğunu önceden varsaymasıdır. Eğer Tanrı mutlak iyi olmasaydı onun iradesine uygun düşen eylemler nasıl olur da ahlaken iyi eylemler olarak görülebilirdi. Birinci bölümde de görmüş olduğumuz üzere ne Tanrı'nın varoluşu ne de onun mutlak iyiliği apaçık ya da aşikar bir şeydir. Ödeve dayalı bütün ahlak teorileri Tanrı'nın varoluşuna dayanmaz. Ödeve dayalı en önemli ahlak teorisi her ne kadar Protestan Hristiyan geleneğinden oldukça güçlü bir biçimde etkilenmiş olsa da de Kant'ın kendisinin sofu bir Hristiyan olması olgusuna rağmen Ahlaklılığı en gelen çizgileriyle birçok ateistin cazip ya da heyecan verici bulduğu bir tarzda tasvir eden Immanuel Kant'ın etiğidir. Sayfa 47. Kantçı etik Motifler Immanuel Kant ahlaki bir eylem nedir sorusuyla ilgileniyordu. Onun bu soruya vermiş olduğu cevap felsefede olağanüstü büyük bir önem kazanmıştır. Ben burada cevabın ayrılığı edici özelliklerini ana hatlarıyla inceleyeceğim. Ahlaki bir eylemin sadece eğilim ya da his veya eylemi hayata geçirecek kişiye sağlayacağı kazanından ziyade bir ödev duygusuyla yapılmış bir eylem olduğu Kant için apaçık bir şeydi. Bu nedenle sözgelimi bir yardım derneğine yoksullar için derin merhamet hisleri beslememden dolayı yardım edersem Kant'ın görüşüne göre zorunlu olarak ahlaklı eğiliyor olmam zorunlu olarak ahlaklı eğiliyor olmam eğer bir ödev duygusu yerine salt merhamet hislerimle eylersem, bu takdirde benim eylemim ahlaki bir eylem olmaz. Ya da yine yardım derneğine bunun arkadaşlarım arasındaki popülarit emeği arttıracağını düşündüğüm için para verirsem o zaman da ahlaklı değil fakat toplumsal statü kazanmak için eğiliyor olurum. Dolayısıyla Kant için bir eylemin motifi eylemin kendisiyle sonuçlarından çok daha önemlidir. O, bir kimsenin ahlaklı bir biçimde eyleyip eylemediğini bilmek için onun niyetinin ne olduğunu bilmemiz gerektiğini düşünüyordu. Yalnızca merhameti bir kimsenin ihtiyaç içindeki zavallı birine yardım edip etmediğini bilmek yeterli değildi. Merhamet hisleriyle dolu olan insan, çektiği sıkıntılar için bir ödül bekleyerek kişisel çıkarla eğiliyor olabilirdi. Veya yine o eylemini merhamet hislerinin yarattığı bir büyük üzüntüye gar kolmuş olduğu için yapabilir. Bu ise, bir ödev duygusu yerine duygusal bir motifler eylemek anlamına gelir. Kişisel çıkarın ahlaki eylem için uygun bir motif olmadığı konusunda diğer ahlak filozoflarının büyük bir çoğunluğu Kant'la uyuşur. Bununla birlikte onlardan birçoğu bir kimsenin merhamet benzeri bir duygu beslemesi veya beslememesinin onun eylemlerine biçeceğimiz ahlaki değere ilgisiz olduğunu iddiasına katılmaz. Oysa Kant'ın gözünde ahlaki eylem için kabul edilebilir biricik motif bir ödev duygusuydu. Kant'ın eylemlerin sonuçları yerine motifleri üzerinde böylesine yoğun bir biçimde odaklaşmasının bir nedeni onun bütün insanların ahlaklı olabileceğine inanıyor olmasıydı. Biz haklı olarak ahlaken sadece kontrol edebileceğimiz şeylerden sorumlu tutulabileceğimize ya da onun ifadesiyle yapma gerekliliği yapabilmeyi ihtiva ettiğine göre ve eylemlerin sonuçları çoğunluk yönetimimiz dışında olduğundan bu sonuçlar ahlak için vazgeçilmez bir öneme sahip olamaz. Örneğin ödev duygusuyla hareket eden ben, suda boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmaya kalkışıyor fakat kaza ile çocuğu boğulmasına neden oluyorsam, eylemin motif doğru bir motif olduğu için hala ahlaki bir eylem olarak görülebilir. Eylemin sonuçları bu örnekte son derece talihsiz olmuş olsa da onların yapmış olduğum şeyin ahlaki değeriyle hiçbir ilgisi yoktur. Aynı şekilde bizim duygusal tepkilerimiz üzerinde de zorunlulukla tam bir kontrolümüz olmadığından bunlar da ahlaklılık için özsel bir öneme sahip değildir. Kant bütün bilinçli insan varlıklarının ahlaklı olmalarından söz edilebilecekse eğer o zaman ahlakın bütünüyle iradeye özellikle ödev duygumuza dayanması gerektiğini düşündü. Maksimler bir eylemin gerisindeki niyetleri maksim olarak tanımladı. Maksim eyleme temel olan genel ilkedir. Söz gelimi merhamet hisleriyle dolu bir kimse çektiğin sıkıntıların karşılığını görmek istiyorsam her zaman yoksullara yardım etmelisin maksimine göre eylemde bulunmuş olabilir. Ya da o merhamet duygun varsa yoksullara hep yardım etmelisin maksimine göre eylemiştir. Bununla birlikte sözünü ettiğimiz merhametli insanın davranışı eğer ahlaki olsaydı bu takdirde o muhtemelen bunu yapmak senin ödevin olduğu için her zaman yoksullara yardım etmelisin maksimine göre eğiliyor olacaktı. Kategorik buyruk Kant, akıl sahibi insan varlıkları olarak bizim belirli bir takım ödevlerimiz olduğuna inanıyordu. Bu ödevler kategoriktir. Başka bir deyişle onlar her zaman doğruyu söylemelisin veya asla adam öldürmemelisin türünden mutlak ve koşulsuz ödevlerdir. Bu ödevler onları yerine getirmenin sonuçları her ne olursa olsun her koşul altında geçerli olan ödevlerdir. Kant ahlakı bir kategorik buyruklar sistemi belli şekillerde eyleme emirlerinden meydana gelen bir sistem olarak düşünüyordu. Onun etiğinin en ayırt edici özelliklerinden biri budur. O kategorik ödevleri koşullu görevlerle karşılaştırır. Koşullu bir ödev saygı görmek istiyorsan doğruyu söylemelisin veya eğer hapse girmek istemiyorsan o zaman adam öldürmemelisin türünden bir ödevdir. Koşullu ödevler sana belli bir amaca ulaşmak ya da belli bir sonuçtan sakınmak istiyorsam ne yapman ya da yapmaman gerektiğini söylerler. O yalnızca tek bir kategorik buyruk olduğunu düşünüyordu. Sadece aynı zamanda evrenselle savar olmalarını isteyebileceğin, mak isteyebileceğin maksimlere göre eyle. Başka bir deyişle herkese uygulanmasını isteyebileceğin bir maksime göre eylemelisin. Bu ilke evrenselleştirilebilirlik ilkesi diye bilinir. Kant her ne kadar kategorik buyruğun birkaç farklı versiyonunu vermiş olsa da bu onların en önemlisidir ve olağanüstü etkili olmuştur. Onu biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Evrenselleştirilebilirlik Kant bir eylemin ahlaki olması için eylemin gerisindeki maksimin evrenselleştirilebilir olması gerektiğini düşünüyordu. O benzer koşullar içinde bulunan herkes için geçerli olacak bir maksim olmalıdır. Kendini bir istisna olarak görmeyip tarafsız olman gerekir. Bu nedenle arzu ettiğin bir şeyi alamayacak kadar yoksulsan eğer hep hırsızlık yapmalısın Maksimine göre eğleyerek bir kitap çaldıysan bu Maksim'in senin konumunda bulunan başka herkese uygulanması gerekir. Bu evrenselleştirilebilen her Maksim'in her ne olursa olsun salt evrenselleştirilebileceği için ahlaki bir Maksim olduğu anlamına gelmez. Senden daha uzun boylu olanlara hep dilini çıkarmalısın gibi saçma sapan pek çok maksimin ahlaklılıkla hemen hiçbir ilişkisi bulunmasa bile kolaylıkla evrenselleştirilebileceği aşikardır. Bir önceki paragrafta kullandığımız hırsızlıkla ilgili maksim benzeri evrenselleştirilebilen başka birçok maksim ise yine ahlaksızca maksimler olarak görülebilir. Söz konusu evrenselleştirilebilirlik kavramı Hristiyanlığın başkalarına onların sana yapmalarını isteyeceğin şeyleri yap şeklindeki altın kuralının Biraz daha farklı bir versiyonudur. Her zaman başkalarının sırtından geçinen bir asalak ol Maksim'ine göre eylemde bulunan bir kimse Maksim'i evrenselleştirmek imkansız olacağı için ahlaklı eğiliyor olmayacaktır. Bu Maksim hemen herkes asalak olsaydı ne olurdu sorusunu davet eder. Ve herkes asalak olsaydı o zaman asalakların sırtından geçinecekleri hiç kimse olamazdı. Maksim Kant'ın sınavasından geçemez, geçemediği için de Ahlaki bir Maksim olamaz. Öte yandan çocuklara asla eziyet etmeyin Maksimi çok kolaylıkla evrenselleştirilebilir. Her ne kadar uymayanlar çıkabilse de herkesin bu emre uyması kesinlikle mümkün ve azledilir bir şeydir. Çocuklara eziyet etmek suretiyle bu Maksimi çiğneyenler ahlaksızca eylemektedirler. Kant'ın evrenselleştirilebilirlik ilkesi işte bu türden Maksimlerle çok açıktır ki birçok insanın neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna dair sezgileriyle örtüşen bir cevap verir. Araçlar ve amaçlar Kant'ta kategorik buyruğun versiyonlarından biri, başka insanları hiçbir zaman bir amacın araçları olarak değil, kendi başına amaçlar olarak görmelisin şeklindeydi. Bu bizim başka insanları kullanmamamız, fakat her zaman, her zaman onların insanlıklarını, iradeleri ve kendilerine ait arzuları olan bireyler oldukları olgusunu tanımamız gerektiğini söylememenin başka bir yoludur. Eğer birileri sadece onlara bir iş verebileceğinizi bildikleri için size iyi ve hoş görünüyorlarsa bu takdirde onlar sizi bir kişi kendi içinizde bir amaç olarak değil fakat söz konusu işi elde etmenin bir aracı olarak görüyorlar demektir. Birisi size her nasılsa kendinize benzediği için iyi görünüyorsa bunun da elbette ahlaklılıkla hiçbir ilişkisi yoktur. Sayfa 51 Kant etiğinin eleştirisi İçeriksizliği Kant'ın etik teorisi özellikle de onun ahlaki yargıların evrenselleştirilebileceği ilkesi zaman zaman boş ya da içeriksiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu Kant'ın teorisinin fiilen bir takım kararlar vermek durumunda kalanlara en küçük bir yardım sağlamaksızın ahlaki yargıların yapısını gözler önüne seren genel bir çerçeve sağladığı anlamına gelir. Onun ne yapmaları gerektiğine karar verme durumunda olan insanlara pek bir yardımı dokunmamaktadır. Bu eleştiri kategorik buyruğun bize insanları hiçbir zaman araçlar olarak değil fakat amaçlar olarak, olarak görmemizi emreden versiyonunu göz ardı eder. Zira Kant kategorik buyruğun bu versiyonunda ahlak teorisine kesinlikle bir içerik kazandırır. Fakat Kant'ın teorisi evrenselleştirilebilirlik tezinin araç amaç formülasyonuyla olan bu birleşimi dikkate, dikkate alındığı zaman dahi ahlaki problemlerin tatmin edici bir çözümüne götürmez. Örneğin Kant'ın teorisinin ödev çatışmalarının satışmalarının ve üstesinden gelebilmesi mümkün değildir. Söz gelimi benim her zaman doğruyu söyleme gibi bir görevim ve bir de dostlarımı koruma ödevim var. Kant'ın teorisi bu iki ödev birbiriyle çatıştığı zaman başka bana ne yapmam gerektiğini göstermez. Delinin biri elinde bir balta ile koşarak gelip bana dostumun nerede olduğunu soracak olursa ilk eğilimim doğallıkla ona yalan söylemek olacaktır. Doğruyu söylemek dostumu koruma görevinden kaçmaktan başka bir şey değildir. Fakat öte yandan Kant'a göre böylesi olağanüstü bir durumda bile yalan söylemek ahlaksız bir eylem olur. Benim yalan söylememe gibi bir mutlak ödevim vardır. Evrenselleştirilebilen ahlaksız eylemler Bazı insanların Kant'ın teorisinde gördükleri bununla ilişkili bir diğer de onun bazı açıkça ahlaksız eylemlere izin verir görünmesidir. Örneğin yoluna çıkan birini öldürmelisin gibi bir maksim oldukça tutarlı bir biçimde evrenselleştirilebilir. Fakat bu maksim açıktır ki ahlaksız bir maksimdir. Bununla birlikte bu türden bir eleştiri kanta yönelik ciddi bir eleştiri olmanın uzağındadır. O kategorik buyruğun kendisiyle açıkça çeliştiği araç amaç versiyonunu göz ardı etmektedir. Yoluna çıkan birini öldürmek onun çıkarlarını hesaba kat, katamamayla eşdeğer olduğu için onu kendi içinde bir amaç olarak görmek olamaz. Makul olmayan yönler Kant'ın etik teorisinin büyük bir bölümü özellikle de onun başka insanların çıkarlarına saygı gösterme düşüncesi son derece anlaşılır olmakla birlikte onun pek de makul sayılamayacak kimi yönleri vardır. O her şeyden önce baltalı bir deliye bir yalan uydurarak onu mahkemeye çıkarmak yerine dostunun nerede olduğunu söylemek türünden saçma eylemleri haklılandırır gibi görünmektedir. İkinci olarak teorinin merhamet, duygudaşlık ve acıma gibi duygulara yüklediği rol bütünüyle yetersiz bir rol gibi görünür. Kant bu türden duyguları ahlaklılıkla hiçbir ilişkileri bulunmadıkları gerek gerekçesiyle bir kenara atar. Ahlaki eyleme uygun düşen biricik motif ödev duygusudur. Zor durumda ihtiyaç içinde bulunan birine merhamet hisleri beslemenin bazı bakış açılarından övgüye değer olabilmekle birlikte Kant'ın gözünde ahlaklılıkla hiçbir ilişkisi yoktur. Oysa birçok insan merhamet, duygudaşlık, suçluluk ve vicdan azabı gibi ayrıcı bir biçimde ahlaki olan hisler bulunduğunu ve bu duyguları ahlaktan koparmanın ahlaki davranışın çok önemli bir yönünü atlamakla iş olduğunu düşünür. Teori üçüncü olarak eylemlerin sonuçlarını hiç hesaba katmaz. Bu bilgisizlik ya da ehliyetsizlik nedeniyle bir dizi ölüme sebebiyet veren iyi niyetli budalaların Kant'ın teorisinde ahlaken suçsuz veya günahsız olabildikleri anlamına gelir. Çünkü onlar öncelikle niyetleriyle yargılanacaklardır ama kimi durumlarda eylemin sonuçları bu eylemlere biçilecek ahlaki değerle yakından ilişkili gibi görünür. Kedinizi bir mikrodalga fırında kurutmaya kalkışan iyi niyetli bir bebek bakıcısı için neler hissedeceğinizi bir düşünün. Bununla birlikte Kant'ın burada hakkını vermek gerekirse onun kimi bilgisizlik türlerini veya bir takım ehliyetsizlikleri bir kusur ya da kabahat olarak gördüğü söylenmelidir. Deontolojik teorilere yönelik bu sonuncu eleştiri türünü ikna edici bulanlar, sonuççuluk olarak bilinen etik teorisinin çekiciliğini çok muhtemelen kabul edeceklerdir. Sayfa 53. Sonuççuluk Sonuççu terimi bir eylemin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu eylemi gerçekleştiren kişinin niyetleriyle değil fakat daha ziyade söz konusu eylemin sonuçlarıyla yargılayan etik teorileri betimlemek için kullanılır. Kant'ın yalan söylemenin kendisinin sonucu olabilecek muhtemel hayırlar ne, ne olursa olsun ahlaken her zaman yanlış olduğunu söylediği yerde bir sonuççu yalan söylemeyi fiili ya da olması beklenen sonuçlarıyla yargılayacaktır. Sayfa 53 Yararcılık Yararcılık sonuççu etik teorilerinin en iyi bilinen örneğidir. Teorinin en ünlü savunucusu 1806-1873 yılları arasında yaşamış John Stuart Mill'dir. Yararcılık, insanın bütün etkinliklerinin nihai hedefinin bir anlamda mutluluk olduğu kabulüne dayanır. Böyle bir görüş, hazcılık olarak bilinmektedir. Bir yararcı, iyiyi, en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlayan şey diye tanımlar. Bu, zaman zaman en yüksek mutluluk ilkesi ya da yarar ilkesi olarak geçer. Zira bir yararcı için herhangi bir durumda doğru eylem, mümkün çok çeşitli eylem tarzlarının muhtemel sonuçlarını incelemek suretiyle hesaplanabilir. Söz konusu eylem tarzlarının en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlaması ya da en azından mutsuzluğu belli bir mutlulukla dengelemesi en muhtemel olanı bu koşullar altında doğru, doğru eylemdir. Yararcılık belli, belirli bir eylemin tam ve kesin sonuçlarını doğru tahmin etmek genellikle imkansız değilse bile olağanüstü zor olduğu için olması muhtemel sonuçları dikkate almak durumunda kalmıştır. Sözgelimi insanları tahkir etmek genellikle onların kendilerini mutsuz hissetmelerine neden olur. Ama tahkir ettiğimiz kişi hakarete uğramaktan büyük bir keyif alan bir mazoşist, mazoşist de pekala olabilir. Sayfa 54 Yararcılığın eleştirisi Hesaplama güçlükleri Yararcılık ilke olarak çekici bir teori gibi görünebilmekle birlikte onu uygulamaya kalkıştığınızda ortaya çıkan birçok güçlük vardır. Bir kere mutluluğu ölçmek ve farklı insanların mutluluğunu kıyaslamak olağanüstü güçtür. Bir sadistin aldığı büyük hazın kurbanın çektiği acıdan çok daha fazla olup olmadığına karar verecek olan kimdir? Ya da bir futbol fanatinin takımının kaydettiği şahane golü görmekten aldığı haz, bir opera meraklısının çok sevilen bir arayı dinlerken yaşadığı haz sarhoşluğuyla nasıl kıyaslanabilir? Ve bunlar cinsellikle yeme içmeden Meydana gelen daha fiziki haz duyumlarıyla nasıl karşılaştırılabilir? John Stuart Mill bu itirazları karşılamak için yüksek hazlarla aşağı türden hazlar arasında bir ayrım yapmıştır. O kendi görüşüne göre temelde entelektüel olan yüksek hazları hakikaten yaşayan birinin otomatik olarak bu hazları öncelikle fiziki olan hazlara tercih edeceğini savunur. Mill'in şemasında yüksek hazlar mutluluğun ölçümlenmesinde aşağı hazlardan çok daha önem kazanır. Başka bir deyişle o hazlara nicelikleriyle olduğu kadar nitelikleriyle de değer düşmüştür. Nitekim o, Sokrat'ın hazlarının bir budalanın hazlarından çok daha yüksek türden olduğu temeli üzerinde bedbaht fakat bilge bir Sokrat olmanın mutlu fakat cahil bir ahmak olmaya kesinlikle tercih edilmesi gerektiğini savunur. Ama buz çok seçkinci bir tavrı ifade eder. O, bir entelektüelin kendi tikel tercih ve ilgileriyle sosyal sınıfının değerlerini haklılandırmasıdır. Yine de mutluluğun görevli miktarını hesaplamanın olağanüstü güç olduğu olgusu değişmeden kalır. Ve bu problem gerçekten de milin yüksek hazlarla aşağı hazlar arasındaki ayrımını kabul etsek bile hala tam olarak çözülmeden kalacaktır. Daha temel bir hesaplama güçlüğü neyin belli bir eylemin sonuçları olarak hesaba katılacağına karar verirken söz konusu olur. Eğer bir kimse bir çocuğa çocuk yaramazlık yaptığı zaman tokat adarsa bunun ahlaki bir eylem olup olmadığı sorusu bütünüyle eylemin sonuçlarına bağlı olacaktır. Bununla birlikte sadece çocuğa vurmanın doğrudan etkilerini mi dikkate alacağız yoksa onun uzun vadeli etkilerini mi hesaba katmamız gerekir? Uzun vadeli etkileri hesaba katmamız gerekirse o zaman çocuğun tehlikeli potansiyel durumlardan cezaya dayalı eğitimin bir sonucu olarak sakınmasının veya bağışık kalmasının sağlayacağı bir sonuç sağlayacağı mutluluğunu, sopanın çocuğun duygusal gelişimi ve hatta belki de çocuğun kendi çocukları üzerindeki etkileri benzeri şeylerle dengelemeyi deneyebiliriz. Sonuçlar tek tek her eylemle birlikte bütün bir geleceğe yayılır ve bu yayılımın ayan beyan sona erdiği bir nokta genellikle yoktur. Problem durumları Yararcılığa yöneltilen bir başka itiraz da onun genellikle ahlaksız olduğu düşünülen birçok eylemi hak kullandırabildiği itirazıdır. Söz gelimi masum olan birini halk önünde asmanın caydırıcı bir rol oynamak ve dolayısıyla bir bütün olarak acıyla kıyaslandığında daha fazla mutluluğa sebep olmak suretiyle şiddet içeren suçları azaltmak gibi doğrudan doğruya hayırlı bir sonuca yol açtığı gösterebildiği takdirde bir yararcı masum bir insanı idam etmenin ahlaki bakımdan yapılması gereken Doğru şey olduğunu söylemeye mecbur kalacaktır. Oysa böyle bir sonuç gerçekte adalet duygumuz çok verinden yaralar. Onun sonuçlarından bazıları için duyulan iğrenme hissi yararcı teoride bir şeylerin yanlış olduğunu elbette kanıtlamaz. Sıkı bir yararcı sonucu muhtemelen bundan fazlasıyla mutluluk duyarak içine sindirecektir. Bununla birlikte bu türden nahoş sonuçların bizi yararcılığı tatmin edici bir teori olarak görmekten kesinlikle alıkoyması gerekir. Yararcının karşı karşıya kaldığı başka bir güç durumu daha düşünün. Kant'ın bizim bunu yapmanın sonuçları her ne olursa olsun verdiğimiz sözleri tutmamız gerektiğini söylediği yerde yararcılar verilen sözü tek tek her durumda tutma ya da unutmanın sonucu olan muhtemel mutluluğu hesaplayıp buna göre eylemde bulunurlar. Yararcılar kendilerine borç veren birinin borcu unutmuş olduğu ve bir zaman gelip de onu hatırlamasının pek muhtemel olmadığı durumlarda ödünç almış oldukları parayı geri iade etmemenin ahlaken doğru olduğu sonucuna pekala varabilirler. Parayı ödünç alanın artan zenginliğine bağlı olan mutluluğu, başkalarını aldatmaktan dolayı hissettikleri mutsuzluktan pekala çok daha fazla olabilir. Parayı verenler ise borcu tümden oturmuş oldukları için muhtemelen pek az bir üzüntü yaşayacak ya da en küçük bir mutsuzluk duymayacaklardır. Ama unutulmamalıdır ki bu gibi durumlarda kişisel dürüstlük insani ilişkilerle etkileşimin önemli bir boyutu gibi görünür. Gerçekten de birçok insan doğruyu söylemenin, alınan borçları iade etmenin ve başka insanlarla olan ilişkilerimizde dürüst olmanın ve benzeri ahlaki davranışın en temel örnekleri olduğunu görecektir. Böyle kimseler için yararcılık mutlak ödev kavramını reddettiği için tatmin edici bir etik teori olmaktan çıkar. Sayfa 56. Olumsuz Yararcılık Yararcılık herhangi bir durumda ahlaken doğru eylemin açtığı mutluluğun mutsuzluğa ağır bastığı eylem olduğu kabulüne dayanır. Fakat bu öyle sanılır ki mutluluğa dönük vurguyu gereğinden fazla öne çıkarır. Acı ve ıstıraptan uzak olma mutluluğun mutsuzluktan çok daha fazla olduğu bir noktaya ulaşmaktan hiç kuşku yok ki çok daha önemlidir. İçinden hiç kimsenin mutluluktan başının dönmediği ama hiç kimsenin de çok büyük acılar çekmediği bir dünya, bazı insanların insanlığımıza isyan ettirecek kadar büyük ızdıraplar çektiği fakat bu ızdırapların büyük bir memnuniyet ve mutluluk içinde olan çok sayıda insanın durumuyla dengelendiği bir dünyadan kesinlikle daha cazip olmaz mı? Bu itirazı karşılamanın bir yolu yararcılığı genellikle olumsuz faydacılık olarak bilinen yararcılık türüne dönüştürmektir. Olumsuz yararcılığın temel ilkesi herhangi bir durumda en iyi eylemin mutsuzluk bir yana en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu temin eden eylem değil fakat bütünsel olarak olabildiğince az mutsuzluğa yol açan eylem olduğudur. Söz gelimi hal zengin bir olumsuz yararcı bütün servetini yoksul büyük acılar içinde kıvranmakta olup ızrabı bu armağanla kayda değer ölçüde hafifletilecek olan ciddi şekilde hasta bir kişiye vermesinin mi? Yoksa mutluluklarını bu hediyeden dolayı biraz daha arttıracak, mütevazı ölçüler içinde mutlu bin kişiye bölüştürmesinin mi daha iyi olacağını merak edebilir. Bildik anlamı içinde klasik bir yararcı, bu durumda hangi eylemin acı ve mutsuzluk yerine en yüksek sayıda insanın mümkün en büyük mutluluğunu temin edeceğini hesaplayacaktır. Olumsuz yararcı ise sadece acı ve ızdırabı en aza indirgemekle meşgul olur. Bundan dolayı klasik yararcının parayı bu en yüksek sayıda insanın mutluluğunu en yüksek derecede arttıracağı için muhtemelen mütevazı ölçüler içinde mutlu olan bin kişi arasında bölüştüreceği yerde olumsuz yararcı parayı ciddi şekilde hasta olan kişiye bırakır ve böylelikle de çekilen acıyı azaltır. Söz konusu olumsuz yararcılıkta her şeye rağmen alışılmış klasik yararcılık için geçerli olan birçok hesaplama güçlüğü ile karşı karşıya kalır. O, bundan bağımsız olarak kendi içinde bir de şu eleştiriye açıktır. Sayfa 57. Olumsuz yararcılığın eleştirisi. Yeryüzündeki canlıların hayatlarına son verilmesi. Dünyayı bütün acı ve ızdıraplardan kurtarmanın bir veya en kestirme yolu duyumsayan ve hisseden canlıların yaşamına son vermektir. Eğer acı duyacak, ızdırap çekecek canlı varlıklar olmazsa o zaman doğal olarak çekilecek acı ve ızdıraplar da olmayacaktır. Bunu pek acı vermeden muhtemelen büyük bir atom bombası yoluyla yapmak mümkün olsaydı o zaman bu olumsuz yararcılığın bizzat kendi ilkesi gereği ahlaken doğru bir eylem olurdu. Süreç içinde biraz acı çekilse bile acı ve ızdırabı ortadan kaldırmanın uzun vadedeki yararları bu acılara çok ağır basacaktı. Ama böyle bir sonucu hiç kimse kabul edemez. Dolayısıyla olumsuz yararcılığın en azından bu sonuçtan sakınabilmesi için yeni baştan formüle edilmesine gerek vardır. Sayfa 58 Kural Yararcılığı Bazı filozoflar aynı zamanda eylem yararcılığı olarak bilinen klasik yararcılığın birçok nahoş sonuca yolaştığı itirazını bertaraf etmenin bir yolu olarak teorinin kural yararcılığı diye tanıdığımız daha ılımlı bir versiyonunu önermişlerdir. Bu teorinin kendisinde eylem yararcılığının en iyi yönleriyle deontolojik etiğin en saygıdeğer yanlarını bir araya getirdiği kabul edilir. Kural yararcıları tek tek her eylemin sonuçlarına ayrı ayrı değer biçmek yerine en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu temin etmeye uygun düşen eylem türleriyle ilgili bir takım genel kurallar benimserler. Örneğin masum insanları cezalandırmak genelde mutluluğa kıyasla çok daha fazla mutsuzluk ürettiği için kural yararcıları masumu cezalandırmanın şiddet ihtiva eden suçlar için etkili bir caydırıcı rolü oynamak suretiyle mutsuzluktan ziyade mutluluk doğurduğu mühterip durumlar olabilmekle birlikte Asla masum birine ceza verme kuralını uygularlar. Aynı şekilde bir kural yararcısı verilen sözü tutmanın bu genelde mutsuzluktan çok mutluluk ürettiği için savunuculuğunu yapar. Kural yararcılığının kendimizi ahlaki bir karar verme durumu içinde bulduğumuz her seferinde oldukça karmaşık bir hesaplama yapmayı gereksiz hale getirme gibi bir büyük pratik faydası vardır. Bununla birlikte verdiğiniz bir sözü unutmanın sözü tutmaya kıyasla daha büyük bir mutlulukla sonuçlanacağını bildiğimiz bir durumda ve temel ahlaki duygularımızın yararcı bakış açısına uyması koşuluyla bireysel durumu kendi artı ve eksileriyle ele almak yerine kurala yapışıp kalmak yanlış gibi görünmektedir. Sayfa 58 Erdem Teorisi Erdem teorisi büyük ölçüde Aristoteles'in Nikomakian Ethics yani Nikomakosa etikine dayanır. Ve işte bu durumun bir sonucu olarak zaman zaman yeni Aristotelesçilik diye geçer. Çok tipik olarak münferit eylemlerin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinde odaklaşan kantçıların ve yararcıların tam tersine erdem teorisyenleri karakter üzerinde yoğunlaşır ve bir bütün olarak bireyin yaşamıyla ilgilenirler. Erdem teorisyenleri için temel soru nasıl yaşamalıyım sorusudur. Onların bu soruya verdikleri cevap ise şudur. Bir takım erdemler geliştirerek ve dolayısıyla erdemli olarak. Bir insan varlığı olarak kendinizi sadece erdemli olarak geliştirebilir veya gerçekleştirebilirsiniz. Aristoteles'e göre herkes kendini geliştirmek daha doğrusu gerçekleştirmek ister. Onun kendini gerçekleştirme için kullanmış olduğu Yunanca sözcük Ödaimonya'dır. Sözcük modern batı dillerine mutluluk diye tercüme edilmekle birlikte Aristoteles Ödaimonya durumuna erişmeden de Söz büyük fiziki hazlar alabileceğinize inandığı için bu çeviri hatalı ve kafaları karıştırıcı olabilir. Ödaimonya sadece kendinizi içinde bulabileceğiniz bir saatten diğerine değişen tikel durumlara değil fakat bütün bir hayata uygulanır. Hakiki mutluluk belki daha iyi bir çeviri olabilir ama bu da esas ödaimonya sanki hayatınızı başarıyla sürdürmenin bir yolundan ziyade erişmeniz gereken dingin ve keyifli bir zihin hali olduğunda doğru bir anlam aktarır. Aristoteles tıpkı kiraz ağacına bakmanın onu büyümeye, gelişmeye ve meyve vermeye götürecek belli yolları olması gibi insanın kendisini gerçekleştirmesini sağlayacak belli bir takım yaşama tarzları olduğuna inanıyordu. Erdemler Aristoteles kişinin bir insan varlığı olarak kendisini gerçekleştirmesinin yolunun bir takım erdemler geliştirmesi, erdemli olması olduğunu iddia etti. Ama bir erdem nedir? Erdem bir davranış ve duygu modeli, uygun durumlarda belli şekillerde eyleme, isteme ve hissetme eğilimidir. Aristoteles, Kant'ın tersine uygun veya du doğru duygular içinde olmanın iyi bir yaşam sürme sanatı için hayati bir önem taşıdığına inanıyordu. Bir Erdem, düşünceden yoksun bir alışkanlık olmayıp içinde bulunulan duruma uygun tepki vermeyle ilgili akla dayalı bir yargıyı ihtiva eder. Buna göre cömertlik erdemine sahip bulunan biri uygun durumlarda alicenaplıkla dolu bir biçimde hissedecek ve eyleyecektir. Bu içinde bulunulan duruma verilecek yerinde tepkiyle ilgili yargıyı ihtiva eder. Özellikle hastalara yardım elini uzatan merhametli bir kimse konumunda erdemli kişi yol kenarına terk edilmiş bir kimse için hem merhamet duyguları besleyecek ve hem de ona karşı şefkatli bir biçimde ve yardımsever bir tarzda davranacaktır. Kurban'a bunun kendisine gelecekte sağlayacağı faydaları hesaplayarak yardım eden kişi cömertlik kişinin kendisine dönük fayda düşüncesi olmadan vermeyi ihtiva ettiği için erdemli bir biçimde eğiliyor olamaz. Hakikat, hakikaten cömert ve mer merhametli olan erdemli kişi yine olay mahalline hırsızların talihsiz kurbanlarına saldırdığı bir sırada vardığında cesaret erdemine de sahipse eğer korkusunun üstesinden gelmeyi bilir ve hırsızlarla göğüs göğüse çarpışır. Zira cesaret erdemine sahip olmak kısmen korkunun üstesinden gelebilmek anlamına gelir. Cömertlik ve cesaret gibi erdemler erdem teorisyenlerine göre bir insan varlığının iyi ve doğru yaşamak için ihtiyaç duyacakları kişilik özellikleridir. Bu sanki erdemli bir insan bir erdem kutusundan geliştirmek istediği erdemleri çekip seçebilirmiş veya tek bir erdeme en yüksek derecede sahip olan bir kimse erdemli bir kişi olabilirmiş gibi görünebilir. Bununla birlikte bu tam bir yanlış anlamaya tekabül eder. Aristoteles'in gözünde erdemli kişi bütün erdemleri birbirleriyle ahenkli hale getirmiş biridir. Onlar erdemli kişinin hayatını meydana getiren kumaşta iyi örülmüş olmak durumundadırlar. Sayfa 60 Erdem teorisinin eleştirisi Hangi erdemleri benimsememiz gerektiği? Erdem teorisiyle ilgili büyük bir güçlük, hangi davranış modellerinin arzu ve duygu türlerinin erdemler olarak görüleceklerini belirleme güçlüğüdür. Erdem sorusunun cevabı, bir insanın kendini tam olarak gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu davranış, arzu ve duygu türlerine işaret eder. Fakat bu gerçekte pek büyük bir yardım sağlamaz. Erdem teorisyenleri çoğu zaman iyilikseverlik, cömertlik, dürüstlük, cesaret ve sadakat benzeri erdemlerden meydana gelen erdem listeleri oluştururlar. Dahası bunları biraz ayrıntılı olarak da analiz ederler. Ama onların listeleri arasında tam bir örtüşme olmadığı için listeye hangi erdemlerin dahil edilmesi gerektiği konusunda tartışmaya hep yer kalır. Ve bir şeyin hangi temeller üzerinde erdem adını almaya hak kazandığı her zaman pek açık değildir. Esas tehlike erdem teorisyenlerinin sadece kendi yargılarıyla tercihi şayan yaşam biçimlerine erdemler, nefret ettiği faaliyetleri de kötülükler olarak yeniden tanımlamalarından meydana gelir. Yemek ve şaraptan hoşlanan biri damak tadını ustalıkla tahrik etmenin bir insan varlığı olarak iyi yaşamanın özel bir parçası olduğunu ve dolayısıyla iyi yemek ve şarap seven biri olmanın bir erdem olduğunu pekala öne sürebilir. Tek eşliliğe inanan bir, biri tek bir cinsel partnere sadakati bir erdem olarak tanımlarken cinsellikte cinsler arasında hiçbir ayrım gözetmeyen birinin cinsel açıdan bağımsızlığa bir erdem olarak özel bir önem atfedebilmesi fazlasıyla mümkündür. Öyleyse erdem teorisi ön yargıları gizleyen entelektüel bir duman perdesi olarak kullanılabilir. Daha da kötüsü erdem teorisinin tercihini sadece belli bir toplumda erdemli diye mütalaa edilen davranış, isteme ve hissetme tarzlarını kabul etmekten yana kullandıysa, teori o zaman söz konusu toplumu ahlaki temeller üzerinde değişime uğratmayı pek düşünmeyen muhafazakar bir teori olup çıkar. İnsan doğası Erdem teorisine yönelik bir diğer eleştiri, onun insan doğası diye bir şeyin var olduğunu ve dolayısıyla bütün insan varlıklarına uygun düşen belli bir takım davranış ve duygu kalıp kalıpları bulunduğunu önceden varsaymasıdır. Oysa böyle bir görüşe insan doğası diye bir şeyin var olduğunu kabul etmenin ciddi bir hata olduğuna inanan birçok filozof tarafından karşı çıkılmıştır. Bu konuyu aşağıda doğalcılıkla ilgili alt bölümde yeniden ele alacağım. Sayfa 61 Uygulamalı Etik bu bölümde şimdiye kadar 3 temel etik teori türünü ana hatlarıyla açıkladım. Bunların yegane etik türleri olmasalar bile etiğin en önemli türleri oldukları aşikardır. Şimdi gelin filozofların teorilerini bir şekilde tasarımlanan ahlaki kararlardan ziyade gerçek kararlara fiilen nasıl uyguladıklarına bir bakalım. Bu tür bir araştırma tarzı pratik ya da uygulamalı etik diye bilinir. Uygulamalı etiğe özgü düşünme tarzlarını gözler önüne serebilmek için biz burada Tek bir ahlaki örnek ya da durum yani ötenazi veya öldürme izni problemi üzerinde odaklaşacağız. Ötenazi Ötenazi genellikle acısız ölüm veya öldürme izni diye tanımlanır. Ötenazinin meşru olup olmadığı veya onun haklılandırılıp haklılandırılamayacağı konusu çok belirgin olarak çok yaşlı ve müzmin hasta olup özellikle de büyük bir ızdırap çeken insanlarla gündeme gelir. Söz gelimi, çok büyük acılar içinde kıvranan bir insanın yaşamaya değer bir hayat sürme olasılığı yoksa ona hayat desteği sağlayan makinenin düğmesini çevirmek hatta belki de öldürücü bir ilaç vermek ahlaken kabul edilebilir bir şey midir? Bu pratik bir etik soru hekimlerin sık sık ele alıp tartışmak zorunda oldukları ahlaki bir problemdir. Uygulamalı etiğin oldukça önemli bir bölümünde olduğu gibi ötenazi ile ilişkili olarak ortaya çıkan felsefi sorulardan hepsi de ahlaki sorular değildir. Her şeyden önce ötenezi türleri arasında yapabileceğimiz önemli bir dizi ayrım bulunmaktadır. Öncelikle hastanın ölmek istediği ve bu isteğini dışa vurduğu zaman söz konusu olan istemli ötenezi vardır. Bu çoğunlukla bir tür yardım görmüş intihardan başka hiçbir şey değildir. İkinci leğin, hastanın ölmek istemediği fakat onun bu isteği göz ardı edildiği zaman söz konusu olan istem dışı ötenezi'den söz etmek gerekir. Bu da birçok durumda cinayete eşdeğerdir. Üçüncü olarak hasta bilinçsiz olduğu ya da belli bir isteği ifade edecek durumda bulunmadığı zaman söz konusu olan iradi olmayan ötenazi vardır. Biz burada sadece istemli ötenazinin ahlaklılığı konusu üzerinde odaklaşacağız. Bir bireyin benimsediği genel etik teori açıktır ki onun münferit sorulara vereceği karşılıkları belirler. Bundan dolayı ana hatları bu bölümün başlarında çizilen ödeve dayalı etik teorisini kabul eden bir Hristiyan'ın Ötenazi ile ilgili soruları John Stuart Mill'in sonuççu teorisi yararcılığı kabul eden birinden daha farklı bir biçimde cevaplaması kuvvetle muhtemeldir. Bir Hristiyanın adam öldürmemelisin ilahi emri ile çatışır göründüğü için İslamli ötenaziye dair ahlaki haklılandırma ile ilgili şüpheleri herhalde olacaktır. Bununla birlikte durum bu kadar da basit değildir. Bu emir ile yeni ahitin kişinin komşusunu sevmesi gerektiğini söyleyen emri arasında bir çatışma olabilir. Bir kimse çok büyük ızdıraplar çekiyor ve ölme isteği büyüyorsa, ötenazi ona hayatına son vermedi yardım etmeyi sevme eylemi olabilir. Bir Hristiyanın öyleyse bu iki emirden hangisinin daha büyük bir güç ve bağlayıcılığa sahip olduğuna karar vermesi ve buna göre eylemesi gerekir. Aynı şekilde Kant'ın etik teorisini benimseyen biri kendisini hiçbir zaman ve hiçbir şekilde adam öldürmeme ödeviyle bağlanmış hisseder. Birini öldürmek, Kant'ın bizim başka insanları bir amacın araçları olarak değil fakat kendi başlarına birer amaç olarak görmemiz, onların insanlıklarına saygı göstermemiz gerektiği görüşüne aykırı düşer gibi görünmektedir. Bununla birlikte kategorik buyruğun bu bir ve aynı versiyonu istemli ötenezi söz konusu olduğunda hastanın istediği şeyin bu olması ve onun bunu yardım görmeden acısız olarak yapamaması durumunda bir kimsenin hayatına son verebilmek için gerekli ahlaki haklılandırmayı ve pekala temin edebilir. Bir yararcı ise konuyu çok daha farklı bir ışık altında görür. Bir yararcı için esas güçlük, ödev çatışmasının yol açtığı bir güçlükten ziyade, ahlaki faile açık olan çok çeşitli mümkün eylem tarzlarının sonuçlarını hesaplamanın doğurduğu güçlüktür. Burada en yüksek sayıda insan için en büyük mutluluğa veya mutsuzlukla kıyaslandığında daha fazla mutluluğa yol açacak eylem tarzı ahlaken doğru eylem olacaktır. Yararcı elbette hasta ile ilgili sonuçları düşünür. Hasta yaşamaya devam etse büyük acılar çekecek ve şöyle ya da böyle her halükarda kısa süre içinde ölüp gidecektir. Hasta bir acısız veya eziyetsiz ölüm eylemi yoluyla ölecek olsa o zaman mutlu olma kapasitesinin kendisi gibi acılar da son bulacaktır. Bununla birlikte dikkate alınması gereken biricik sonuçlar bunlar değildir. Hastanın ötenazi yoluyla ölümü örneğin onun yakınlarına üzüntü verebilir. Ötenazi eylemi yasayı çiğnemeyi içerebilir ve dolayısıyla da hastanın ölümüne yardımcı olan takibata uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu demek ki bir yandan, bir yandan da genel olarak yasaları çiğnemenin ahlaksızlığı ile ilgili sorulara yol açar. Tek bir ötenazi eyleminin bir diğer ikinci sonucu da onun vicdansız hekimlerin hastalarını bunun dünya hastanın isteği olduğu kisvesi altında öldürmesini kolaylaştırabilmesidir. Ötenezinin bütün türlerine karşı olanlar sık sık kitlerin imha tekniklerinin önce bir istem dışı ötenezi programının kurbanlarında denenmiş olduğuna işaret ederler. İstemli her bireysel ötenezi eylemi birilerinin bir istem dışı ötenezi politikasını ithal etmesini kolaylaştırabilir. Bir yararcı belirli bir ötenezi eyleminin ahlaken hakkılandırılıp hakkılandırılmadığına karar verebilmek için öyleyse eylemin bu türden muhtemel bütün sonuçlarını eline boyuna ölçüp biçecektir. Bir erdem teorisi ise ötenazi konusuna ötenaziyi uygulayan kişinin karakterini ön plana çıkararak biraz daha farklı bir biçimde yaklaşır. Başka birini öldürmek adalet ve iyilikseverlik erdemlerine çoğunluk karşıt olsa da istemli ötenaziyi özel durumunda ölüm bu diğer kişinin açıkça hayrına olduğu zaman hayırseverlik erdemi buna izin verir. Bununla birlikte adalet erdemi buna bu özel durumda bile hala karşı durur. Bir erdem teorisini şu halde katı davranış kuralları ortaya koymak yerine özel bir durumun bütün ayrıntılarına duyarlı olmayı seçer. Pratik bir ahlaki probleme ilişkin bu kısa tartışmanın da gösterdiği üzere ne yapmamız gerektiği ile ilgili soruların kolay cevaplarına çok seyrek rastlanır. Ama bir yandan da unutulmamalıdır ki çok büyük bir sıklıkla ahlaki yükümler vermek zorunda kalıyoruz. Teknoloji ve genetik alanındaki çağdaş gelişmeler sürekli olarak hayat ve ölümle ilgili yeni problemler doğurmaktadır tıp biliminde yapay döllenme imkanının giderek artması, genetik mühendisliğinin gelişimi, söz gelimi bilgisayar alanında hayali dahi mümkün olmayacak şekilde kişisel bilgilere girip, onları izleme imkanı veren yenilikleri de kapsayan teknolojik atılımlarda olduğu gibi, zorlu bir takım problemlerin doğuşuna neden olmaktadır. AIDS salgını da başta bir kimsenin belirtiler söz konusu olduğunda test yaptırmaya zorlanmasının ne zaman kabul edilebilir olduğu sorusu olmak üzere, geniş kapsamlı ahlaki problemleri beraberinde getirmiştir. Bu türden problemlere muhtemel yaklaşımların açıklığa kavuşturulması sadece yararlı olabilir. Bununla birlikte ahlaki kararların vermek durumunda olduğumuz en zor ve en önemli kararlar olmaları olgusu değişmeden kalır. Seçimlerimizin sorumluluğu son tahilde yakamızı hiç bırakmaz. Sayfa 64 Etik ve Meta etik. Şimdiye kadar incelemiş olduğumuz 3 etik teori türü yani ödev etiği, sonuççuluk ve erdem teorisi birinci düzeyden teorilere örnek oluşturur. Başka bir deyişle onlar ne yapmamız veya nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili teorilerdir. Ahlak filozofları aynı zamanda ikinci düzeyden sorularla da ilgilenirler. Bunlar ne yapmamız gerektiği ile değil fakat ahlaki teorilerin statüsü ile ilgili olan teorilerdir etik teorilerini konu alan bu tür bir teorileştirme etkinliği genellikle meta etik olarak bilinir tipik bir meta etik teori doğrunun ahlaki bağlamdan anlamı nedir sorusunu sorar Burada metaetik teorileri örnek olarak 3 teoriyi sırasıyla etik doğalcılığı ahlaki göreciliği ve duyguculuğu ele alacağım sayfa 65 doğalcılık 20. yüzyılda en geniş bir biçimde tartışılan meta-etik sorulardan biri doğalcı teoriler olarak kategorize edilen etik teorilerinin kabul edilebilir olup olmadıkları sorusudur. Doğalcı bir etik teori tıpkı yararcılık gibi ahlaki yargıların doğrudan doğruya bilimsel olarak keşfedilebilir olgulardan, çoğunluk insan doğası ile ilgili olgulardan türediği kabulüne dayanan bir teoridir. Yararcı etik insan doğasına ilişkin bir tasvirden nasıl davranmamız gerektiğine dair bir görüşe geçer. İdeal bir tarzda düşünüldüğünde yararcılık neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu kanıtlamak için tek tek her kişinin mutluluğunun nitelik ve niceliğinin bilimsel bir ölçümünü yapar. Kantçı etik ise yararcılıktan farklı olarak insan psikolojisiyle böylesine yakın bir ilişki içinde olmayı reddeder. Kategorik ödevlerimizin psikolojik mütalaların değil fakat mantıksal değerlendirmelerin bir sonucu olduğu kabul edilir. Sayfa 65 Doğalcılığa yönelik eleştiriler. Olgu-Değer Ayrımı Pek çok filozof bütün doğalcı etik teorilerinin bir hata yani olgularla değerlerin temelde farklı türden şeyler olduklarını görememe yanlışı üzerine bina edilmiş olduklarına inanır. Doğalcılığa karşı çıkanlar yani anti-doğalcılar olgusal hiçbir betimlemenin otomatik olarak asla bir değer yargısına götürmediğini savunurlar. Olgularla ilgili tasvirden değer yargısına geçebilmek için her zaman bir ek argümana ihtiyaç duyulur. Bu zaman zaman ahlak filozoflarının çoğunluk olana ilişkin tartışmalardan başka bir argüman olmaksızın olması gerekene dair tartışmalara geçtiklerine ilk işaret edenlerden biri olan David Hume'un adıyla Hume yasası olarak bilinir. Anti-doğalcılar olgulardan değere veya zaman zaman ifade edildiği şekliyle olandan olması gerekene herhangi bir pürüz olmadan geçebilmek için kendisine ihtiyaç duyulan ek argümanı temin etmenin imkansız olduğunu iddia ederler olgu ve değer iki farklı alan olup söz gelimi insanın mutluluğu ile ahlaki değer arasında mantıksal hiçbir bağ yoktur doğalcılık karşıtları sözü edilen olgulardan değere geçme yanlışını tanımlarken bir yanlışın kötü bir argüman anlamına gelmesi koşuluyla 1873-1958 yıllarında yaşayan Muhr'un izinden giderek doğalcı yanlış ne, terimini kullanırlar. Doğalcılık karşıtlarının konumlarını desteklemek üzere kullandıkları bir başka argüman ise açık soru argümanı diye bilinir. Açık soru argümanı. İlk kez Moore tarafından kullanılmış olan bu argüman gerçekte insanların ahlaklılıkla ilgili mevcut inançlarını açıklığa kavuşturmalarının bir yolundan başka hiçbir şey değildir. O bizlerin iyi ya da doğru benzeri ahlaki terimler üzerinde düşünürken doğalcı yaklaşımı zaten reddetmiş olduğumuzu göstermenin bir yoludur. Argüman kısaca şöyle özetlenebilir. Kendisinden bir takım ahlaki sonuçların çıktığı bir olgu cümlesini ele alalım. Örneğin merhametli ve yardımsever bir kimsenin soyulmuş bir adama yardım etmesi olgusal olarak en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu temin eden bir eylem olmuş olabilir. Etik doğalcılığın bir türü olan yararcı bir analize göre buradan mantıksal olarak adama yardım etmenin şu halde ahlaken iyi bir eylem olduğu sonucu çıkar. Bununla birlikte açık soru argümanını kullanan bir anti doğalcı bu eylemin en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu temin etmesi kuvvetle muhtemeldir. Ama bunu yapmak ahlaken doğru bir şey midir diye sormadan mantıksal olarak tutarsız hiçbir şey bulunmadığına işaret eder. Doğalcılığın bu versiyonu doğru olsaydı eğer fazladan böyle bir soruyu sormanın anlamı ve değeri olmayacak tam tersine cevap açık olacaktı. Olmadığına göre doğalcılık karşıtları onun bir açık soru olduğunu veya soruya açık olma durumunda kaldığını öne sürerler. Doğalcılık karşıtı olan biri aynı soru türünün doğal niteliklere ilişkin bir tasvirin otomatik olarak ahlaki bir sonuca götürdüğünün kabul edildiği bütün durumlarda sorulabileceğini öne sürer. Açık soru argümanı öyleyse anti doğalcıların hiçbir olması gerekenin olandan türetilemeyeceği sloganlarını desteklemelerinin de bir yolu olmak durumundadır. Fakat anti doğalcılıkta bu bağlamda eleştiriden bağışık kalabilmeyi başarabilmiş bir teori değildir. Nitekim yakın zamanlarda John Searle Olması gerekenin olandan türetilemeyeceğini bildiren antidoğalcı inanca meydan okudu. Nitekim olması gereken olandan nasıl türetilir adını taşıyan bir mak makalede o söz verme türünden bazı eylem ya da pratiklerin gerçekte olgudan değere doğru olan dolayımsız hareketi ihtiva eder gibi göründüğünü göstermeye çalışmıştır. Örneğin eğer ben bir arkadaşıma 10 pound vermeye söz verirsem bu takdirde sana 10 pound vermeye söz veriyorum sözlerini söylemen bir olgudur. Fakat ben bu sözleri iştenlikle söylerken eylemi yapma yükümlülüğünü üstlenmiş olurum. Sözleri söylediğim takdirde o zaman buradan başka her şey bir yana benim arkadaşıma para verme gibi bir ödevim bulunduğu sonucu çıkar. Ama bir ödevim varsa eğer olgu değil de ahlak sahasına değer alanına geçmişim demektir. Dolayısıyla burada açıkça olgudan değere doğru yapmış olduğum hareketin bir örneği bulunmaktadır. Bununla birlikte bu görüş öncelikle söz vermeye girişmek suretiyle benim söz verme eylemini zaten kabul etmiş olduğum, dolayısıyla önceden beri olgu değil fakat değer alanında bulunduğum eleştirisine açıktır. İnsan doğasının yokluğu 1905-1980 yılları arasında yaşamış jean Paul Sartre'ın Existentialism and Humanism yani Varoluşçuluk ve Humanism adlı konferansında yapmış olduğu gibi Diğer filozoflar da doğalcı etiğe, doğalcı etiğin en azından ahlaklılığın insan doğasıyla ile ilgili olgular tarafından belirlendiğini söyleyen türüne daha farklı bir açıdan saldırdılar. Onlar insan doğası diye bir şeyin var olduğunu kabul etmenin bir hata olduğunu savunmuşlardır. Nitekim onlar bunun kendi kendimizi aldatmanın bir türü bizlerden her birimizin sahip olduğu büyük sorumluluğun bir şekilde reddedilmesi olduğunu söylerler. Bizim tek tek her birimizin değerlerimizi kendimiz için seçmemiz gerekmektedir ve ahlaki sorulara verilecek kolay ve basma kalıp cevaplar yoktur. Ne yapmamız gerektiğine dünyanın nasıl olduğuna dair bilimsel bir betimlemeden hareketle karar veremeyiz ama yine de her koşul altında ahlaki kararlar alma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bizim bu değer yargılarını kendimizin dışından gelecek sağlam yol gösterici çizgiler olmadan oluşturmak durumunda olmamız insani durumumuzun temel bir özelliğidir. Etikte doğalcılık bu kendimiz için seçme özgürlüğünün aldatıcı bir şekilde yatsınmasından başka bir şey değildir. Sayfa 68 Ahlaki Relativizm Farklı toplumlardaki insanların doğru ve yanlışla ilgili olarak farklı alışkanlık ve farklı düşüncelere sahip olmaları hiç tartışmasız doğrudur. Bu konudaki görüşlerde kayda değer bir çakışma olsa dahi hangi eylemlerin doğru hangi eylemlerinde yanlış olduğu konusunda bir dünya mutabakatı bulunmamaktadır. Ahlaki görüşlerin çağdan çağa ve bir yerden diğerine nasıl değiştiğini hele bir dikkate alırsak mutlak hiçbir ahlaki olgunun bulunmadığını fakat bunun yerine ahlaklılığın içinde yetişmiş olduğunuz topluma göreli olduğunu düşünmek çok cazip olabilir. Böyle bir görüşte kölelik eski Yunanlılardan pek çoğu için ahlaken kabul edilebilir fakat günümüz Avrupalılarından pek çoğu için kabul edilemez olduğundan, kölelik eski Yunanlılar için ahlaken doğru fakat günümüz Avrupalıları için yanlış olmak durumundadır. Ahlaki relativizm olarak bilinen bu görüş ahlaklılığı sadece belli bir zamanda belli bir toplum tarafından benimsenmiş değerlerin bir tasviri haline getirir. Bu ahlaki yargıların doğasıyla ilgili bir metaetik görüştür. Ahlaki yargıların sadece belli bir topluma göre doğru ya da yanlış olduğuna hükmedilebilir. Mutlak hiçbir ahlaki yargı yoktur. Bütün ahlaki yargılar görelidir. Ahlaki relativizm sözgelebi ahlaklılığın Tanrı'nın insanlığa indirilmiş emirlerinden meydana geldiğine inanan birçokları tarafından benimsenmiş bir görüş olarak bazı eylemlerin mutlak bir biçimde doğru ya da yanlış oldukları görüşüyle taban tabana zıttır. Relativistler bu ahlak yorumunu çoğu zaman ahlaklılığın kendisi göreli olduğu için kendisinden hareketle hüküm verilecek tarafsız hiçbir noktayı nezar bulunmadığı temeli üzerinde bizim başka toplumların alışkanlık ve geleneklerine hiçbir şekilde müdahale etmemiz gerektiği görüşüyle birleştirirler. Bu görüş herhalde kısmen antropologistler batılı değerlerin kaba ithalinin başka toplumlar üzerinde gerçekleştirmiş olduğu yıkımı ilk elden görmüş oldukları için antropologlarla özellikle popüler hale gelmiştir ahlaki relativizm bizim başka toplumlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini gösteren bu ek bileşene de sahip olduğu zaman o genellikle normatif relativizm olarak bilinir. Sayfa 69. Ahlaki relativizmin eleştirisi Relativistler acaba tutarsızlık içinde midirler? Ahlaki relativistler, ahlaki bütün yargıların göreli olduklarını iddia ettikleri fakat aynı zamanda ahlaki relativizm teorisinin bizzat iyi kendisinin mutlak olarak doğru olduğuna inanmayı istedikleri için zaman zaman tutarsızlıkla itham edilirler. Bu sadece hakikat konusunda da göreci olan, yani mutlak hakikat diye bir şey olmadığına, yalnızca tek tek toplumlara göreli olan doğrular bulunduğuna inanan biri için ciddi bir problem oluşturur. Bu tür bir relativist ancak bir teorinin bu artık her ne olursa olsun mutlak olarak doğru olabileceğini öne süremez. Yine de normatif relativistlerin tutarsızlık ithamına kesinlikle açık bulunduklarını söylemek doğru olur. Onlar hem bütün ahlaki yargıların toplumunuza göreli olduğuna ve hem de toplumların birbirlerine hiçbir şekilde müdahale etmeyip etkide bulunmamaları gerektiğine inanırlar. Fakat bu ikinci inanç normatif relativizmin temel inancıyla bütünüyle bağdaşmaz olan mutlak bir ahlaki yargı örneğidir. Bu da normatif relativizm için yıkıcı bir eleştiri olmak durumundadır. Neye toplum deneceği Ahlaki relativistler neyin bir toplum olarak görüleceği konusunda genellikle hayli murlak bir tutum sergilerler. Sözgelimi çağdaş Britanya içinde yasak uyuşturucu maddelerin eğlence amaçlı kullanımının ahlaken kabul edilebilir olduğuna inanan alt kültürlerin üyeleri kesinlikle vardır. Bir relativist acaba hangi noktada bu alt kültürlerin üyelerinin müstakil bir toplum meydana getirdiklerini ve dolayısıyla başka kültürlerin eleştirilerinden bağışık olan kendilerine ait bir ahlaka sahip olduklarının söylenebileceğini söyleyebilir. Bu sorunun net ve tarih bir karşılığı bulunmamaktadır. Bir Toplumun Değerlerinin Ahlaki Eleştirisini imkansızlaştırması. Bu eleştiri bertaraf edilebilse dahi ahlaki relativizmle ilgili olarak başka bir eleştiri daha ortaya çıkar. O bir toplumun merkezi değerlerine dönük ahlaki bir eleştiri imkanına açık kapı bırakmaz gibi görünmektedir. Ahlaki yargılar söz konusu toplumun temel değerleri yoluyla tanımlanıyorsa eğer bu temel değerleri konu alan hiçbir eleştirmen onlara karşı ahlaki yargılar kullanamaz. Bu durumda kadınların oy vermelerine izin verilmemesi gerektiği görüşünün hakim görüş olduğu bir toplumda kadınlara oy hakkı tanınmasını savunan biri söz konusu toplumun değerlerine göre ahlaksız olan bir şeyi savunuyor olur. Sayfa 70 Duyguculuk Bir diğer önemli metayetik teoride duyguculuk veya gayrı bilişçilik olarak bilinir. 1910-1988 yıllarında yaşamış olan Ayer'in Language, Truth and Logic yani Dil, Doğruluk ve Mantık adlı eserinin 6. bölümünde yaptığı gibi duygucular bütün ahlaki önermelerin lafzen anlamsız olduklarını iddia ederler. Onlar hiçbir şekilde olguları ifade etmezler. Onların dile getirdikleri şey konuşmacının duygusudur. Bu ahlaki öznelcilik diye bilinen ahlaki yargıların salt beğeniyle ilgili olduklarını öne süren görüşe benzer bir anlayış gibi görünebilir. Bununla birlikte bir öznelci duygucudan duygucunun ahlaki yargıların şöyle ya da böyle gerçek bir anlama sahip olmayıp sadece homurtu, iç çekişi ya da gülme benzeri yaşantı ve duyguların ifadeleri olduklarına inandığı yerde ahlaki yargıların anlamlı olmakla birlikte yalnızca kişisel beğeninin ifadesi olduğuna inanmak bakımından farklılık gösterir. Bundan dolayı duyguculuğa göre birileri işkence yanlıştır ya da doğruyu söylemelisin dediği zaman onlar kendilerinin işkence ya da doğruyu söylemeyle ilgili olarak hissettiklerini açığa vurmaktan biraz daha fazla bir şey yapmaktadırlar. Onların söyledikleri şey ne doğru ne de yanlıştır. O işkenceden söz edildiğinde bö veya hakikati söyleme lafı geçtiği zamanda kurra diye bağırmakla aşağı yukarı aynı şeydir. Nitekim duyguculuğa zaman zaman bö Burra teorisi adı da verilmiştir. Tıpkı bir kimsenin Bö veya Burra diye bağırdığı zaman yalnızca duygularını açığa vurmakla kalmayıp genellikle başkalarını da kendi duygularını paylaşmaya teşvik etmeye çalışması gibi aynı şekilde ahlaki önermeler söz konusu olduğunda da konuşmacı çoğunluk birilerini konuyla ilgili olarak başka türlü düşünmeleri için ikna etmeye çalışır. Sayfa 71 Duyguculuğun eleştirisi Ahlaki argümanı imkansızlaştırması Duyguculara yönelik bir eleştiri onun doğru olması durumunda ahlaki argümanın bütünüyle imkansız hale geleceği eleştirisidir. Burada ahlaki argümana en fazla yaklaşan şey olarak birbirlerine senli benli bir diyalog içinde duygularını ifade eden biri B. Buna makabil diğeri de hurra diye bağıran iki kişiye ulaşabiliriz. Oysa biz ahlaki konu ve problemler söz konusu olduğunda fikir beyan ediyor ve ciddi tartışmalara girişiyoruz. Duyguculuğun işte bundan dolayı yanlış olması gerekir. Bir duygucu bununla birlikte bu eleştiriyi teori için ciddi bir tehdit olarak algılamaz. Sözü edilen ahlaki tartışmalarda ona göre farklı türden birçok argüman kullanılır. Söz gelime isteğe bağlı kürtajın ahlaken kabul edilebilir olup olmadığı pratik ahlaki sorusu tartışılırken, Bahis konusu olan şey büyük ölçüde olgusal bir konu olabilir. Tartışılmakta olan şeyin bir ceninin hayatını hangi devrede ana rahminin dışında sürdürebileceği sorusu olması pekala mümkündür. Bu ise ahlaki bir sorudan ziyade bilimsel bir soru olmak durumundadır. Ya da görünüşte ahlaki bir tartışma içine girmiş olan insanlar doğru, yanlış, sorumluluk ve benzeri ahlaki terimlerin tanımlarıyla ilgileniyor olabilirler. Duygucu böyle bir tartışmanın anlamlı olabileceğini kabul eder. Bununla birlikte duygunun gerçekten ifadesi olan yegane yargılar yalnızca adam öldürmek yanlıştır türünden fiili ahlaki yargılardır. Bir duygucu şu halde ahlaki konular üzerinde anlamlı bir tartışmanın gerçekten de söz konusu olduğunu kabul eder ama sadece katılımcılar fiili ahlaki yargılar ortaya koyduklarında tartışma duyguların anlamsız bir ifadesi olup çıkar. Tehlikeli sonuçlar Duyguculuğa yönelik ikinci bir eleştiri onun doğru olsa bile tehlikeli bir takım sonuçları olmasının çok muhtemel olduğuna işaret eder. Nitekim herkesin adam öldürmek yanlıştır gibi bir önermenin cinayet demeye eşdeğer olduğuna inanmaya başlaması durumunda o zaman toplumun çökeceği pek çok kişi tarafından iddia edilmiştir. Kantınki gibi ahlaki yargıların kişisel olmayıp herkes için geçerli olduğu bir görüş bireylere genel olarak kabul görmüş ahlaki kurallara bağlanmak için sağlam gerekçeler temin eder. Ama ahlaki hükümler verdiğimiz zaman yapmakta olduğumuz her şeyin duygularımızı ifade etmek olması durumunda öne sürmek üzere hangi yargıları seçtiğimizin pek bir önemi kalmaz. Gerçek duygumuzun bu olması durumunda pekala küçük çocuklara eziyet etmek doğrudur diyebiliriz. Ve hiç kimse bizimle bu yargı üzerine ciddi ve anlamlı bir ahlaki tartışmaya girmez. Onların yapabilecekleri şey en iyi durumda konuyla ilgili kendi duygularını dışa vurmaktır. Bununla birlikte bu doğrudan doğruya teoriye meydan okumadığı için gerçekte duyguculuğun bizzat kendisine karşı bir argüman değildir. O sadece duyguculuğun geniş çevrelerce doğru bir teori olarak kabul edilmesi durumunda ki bu ayrı bir konudur toplum açısından ihtiva ettiği tehlikelere işaret eder. Sayfa 73. Sonuç. Bu kısa tartışmadan da anlaşılacağı üzere ahlak felsefesi felsefenin oldukça geniş ve karmaşık bir alanını meydana getirir. İngiliz ve Amerikan filozofları savaş sonrasında metaetik sorular üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardır. Onlar bununla birlikte yakın zamanlarda dikkatlerini daha çok ötenezinin kürtajın embriyon araştırmalarıyla hayvan deneylerinin ve daha birçok konunun ahlaklılığı türünden pratik ahlaki problemlere daha fazla yöneltir olmuşlardır. Felsefenin bu sorulara veya herhangi bir soruya verilecek hazır ve kolay cevapları olmasa da, o bu türden soruların anlamlı ve anlaşılır bir biçimde tartışılabilmesine imkan veren bir vokabüler ve çerçeve sağlar. Ek okuma önerileri Richard Norman'ın The Moral Philosophers yani ahlak filozofları, Oxford Clarendon Press, 1983, etik tarihi için kusursuz bir giriş olma niteliği taşır. Kitap ayrıca oldukça ayrıntılı okuma önerileri ihtiva etmektedir. Aşağı yukarı aynı alanı kaplayan başka bir mükemmel eser de Alasdair A Short History of Ethics, yani etiğin kısa tarihi adlı kitabıdır. London Macmillan 1966 Dipnot. McIntyre'ın sözü edilen eserinin Türkçe'ye tercümesi Hakkı Hünler tarafından yapılmış olup eser kısa bir süre içinde Paradigma yayınları tarafından yayınlanacaktır. Yararcılık için en iyi giriş kitabı editörlüğünü Jonathan Glover'ın yapmış olduğu Utilitarianism and its Critics yani Yararcılık ve Eleştirmenleri New York Macmillan 1990 adlı kitaptır. Eser, yararcılık ve yararcılığın farklı versiyonları üzerinde yakın zamanlarda yapılmış olan çalışmaları olduğu kadar Bentham ve Mill'in en önemli yazılarından seçilmiş okuma parçalarına itibar etmektedir. Kitapta yer alan malzemenin bir bölümü oldukça ileri düzeyde olmakla birlikte Glover'ın bölüm başlarına konmuş faydalı girişleri ele alınan konulara nüfuz edebilmeyi kolaylaştırmaktadır. Uygulamalı etik konusunda ise Jonathan Glover'ın Causing Death and Saving Lives. Yani ölüme neden olma ve hayat kurtarma. London Penguin 1977 adlı eseriyle Peter Singer'ın Practical Ethics yani pratik etik Cambridge Cambridge University Press 1980'i hem ilginç ve hem de kolay okunabilir kitaplardır. Peter Singer'ın editörlüğünü yaptığı Applied Ethics uygulamalı etik Oxford Oxford University Press 1986 ilginç ve önemli denemelerden meydana gelen mükemmel bir seçkidir. Editörlüğü yine Peter Singer tarafından yapılan A Companion to Ethics, etik için el kitabı Oxford Blackwell 1991, etiğin kapsamı içine giren birçok konuya özlü ama aynı oranda derinlikli giriş sağlar. Mackie'nin Ethics, Inventing Right and Rock, etik doğru ve yanlışın icadı London Penguin 1977 ve Warnock'un Contemporary Moral Philosophy*. Çağdaş Ahlak Felsefesi London Macmillan 1967'si hiçbiri kolay olmamakla birlikte okunmaya fazlasıyla değer olan etiğe giriş kitaplarıdır. Dipnot. Türkçede başvurulabilecek belli başlı etik kitapları arasında Hilmi Ziya ülkenin 1946 tarihinde yayınlanmış Ahlak adlı kitabıyla Anne-Marie Pieper'ın Türkçe'ye Veysel Atayman ve Gönül Sezer tarafından kazandırılan Etiğe Giriş adlı kitabı ve Rosepool'un Pool'un Mehmet Küçük tarafından tercüme edilen Ahlak ve Modernlik adlı eseri bulunmaktadır. Çevirenin notu Sayfa 75 Üçüncü Bölüm Politika Eşitlik nedir? Özgürlük nedir? Bunlar değerli veya peşine düşülecek amaçlar mıdır? Bu amaçlara nasıl erişilebilir? Yasaları ihlal edenlerin özgürlüklerini kısıtlama durumu için ne gibi haklı sebepler gösterebiliriz? Yasayı ihlal etmek durumunda kaldığınız durumlar olabilir mi? Bunlar herkes için önemli olan sorulardır. Siyaset filozofları bu soruları aydınlığa kavuşturmaya ve cevaplamaya çalışmışlardır. Politika felsefesi, etik, iktisat, siyaset bilimi ve düşüncelerin tarihi ile örtüşen çok geniş bir konudur. Politika filozofları genellikle kendilerini içinde buldukları politik durumlara bir karşılık veya tepki olarak yazarlar. Bir filozofun argümanlarını anlamak için tarihsel ard alana ilişkin bilgi bu alanda birçok alanda olduğundan çok daha büyük önem taşır. Bu kısa kitapta sahnenin tarihsel olarak hazırlanışına açıktır ki yer olamaz. Düşünceler tarihiyle ilgilenenler için bölümün sonundaki ek okuma önerileri yararlı olacaktır. Bu bölümde eşitlik, demokrasi, özgürlük, ceza ve sivil itaatsizlik gibi merkezi politik kavramlar üzerinde bu kavramların doğduğu felsefi problemleri incelemek suretiyle yoğunlaşacağım. Sayfa 76 Eşitlik Eşitlik çoğu zaman amaçlanmaya değer bir politik hedef veya ideal olarak sunulur. Eşitliğin şu ya da bu şeklini savunanlar eşitlikçiler diye bilinir. Bu eşitliğe erişmeyi amaçlamanın gerisindeki motif genellikle ahlaki bir motiftir. Eşitlik amacı Tanrı'nın gözünde hepimizin eşit olduğunu bildiren Hristiyan inancında bütün insanlara beslenecek saygının eşitliğinin rasyonelitesiyle ilgili kantçı inançta veya muhtemelen insanlara eşit muamele etmenin mutluluğu arttırmanın en iyi olduğu mealindeki yararcı inançtan hareketle temellendirilebilir. Eşitlikçiler yönetimlerin ahlaki eşitliği tanıma noktasından yönettikleri insanların hayatlarında eşitliğin belli bir türünü hayata geçirmeye doğru geçmek için çaba göstermeleri gerektiğini savunurlar. Fakat eşitliği nasıl anlamalıyız? İnsan varlıkları her bakımdan açıktır ki asla eşit olamazlar. Bireyler zeka, güzellik, atletik beceri, boy, saç, rengi, doğum yeri, giyim tarzı ve daha birçok bakımdan birbirlerinden farklılık gösterirler. İnsanların birbirlerine her bakımdan mutlak olarak eşit olmaları gerektiğini öne sürmek gününç olur. Tam bir eş biçimli, biçimliliğin pek bir cazibesi yoktur. Eşitlikçiler nüfusu sadece klonlardan oluşan bir dünya teklif ediyor olamazlar. Dipnot Zoolojide özel bir muamele ile nüvesi faal duruma getirilmiş hücrelerden meydana gelen ve birbirine benzeyen veya bütünüyle bir örnek canlılar grubu, klon. Fakat eşitliği tam bir eş biçimlilik olarak yorumlamanın aşikar saçmalığına rağmen eşitlikçiliğin kimi muhalifleri onu bu şekilde tasvir etmede ısrar ederler. Bu bahçeye kargaları ürkütmek amacıyla bir tür korkuluk yapmaya veya salt kendisini yere indirmek için kolay bir hedef yaratmaya benzer. Onlar insanların birbirlerinden farklılık gösterme tarzlarına işaret etmek veya eş biçimliliğe yakın bir şeye ulaşılması halinde bile İnsanların eski durumlarına benzer bir şeye çok çabuk döneceklerini iddia etmek suretiyle eşitlikçiliği çürütmüş olduklarını düşünürler. Bununla birlikte böyle bir saldırı sadece teorinin bir karikatürüne karşı başarılı olabilir ve eşitlikçiliğin çoğu versiyonuna hiçbir zarar vermez. Eşitlik öyleyse her zaman her bakımdan değil de bazı bakımlardan eşitliktir. Dolayısıyla bir kimse kendisinin eşitlikçi olduğunu beyan ettiği zaman onun bununla tam olarak neyi anlatmak istediğini keşfetmek önem taşır. Başka bir biçimde işte, politik bağlamda kullanılan eşitlik, daha eşitçe paylaşılması gerekenin ne olduğuna ve onun kimler tarafından paylaşılacağını dair bir açıklama olmadığı sürece az ya da çok anlamsız olmak durumundadır. Eşitlikçilerin eşitçe ya da daha eşit bir biçimde dağıtılması gerektiğini savundukları şeyler çoğunlukla para, iş imkanı ve politik iktidardır. İnsanların zevkleri önemli ölçüde farklılık gösterse bile sözünü ettiğimiz bu şeyler yaşanmaya değer ve keyifli bir hayata önemli ölçüde katkı yapabilirler. Bütün bu değer ya da iyileri daha eşit bir biçimde dağıtmak bütün insan varlıklarına duyulması gereken saygıda eşitliği sağlamanın bir yoludur. Sayfa 77 Paranın eşit dağılımı Aşırı bir eşitlikçi paranın herkes tam tamına aynı gelire sahip olacak şekilde bütün yetişkin insan varlıkları arasında eşitçe dağıtılması gerektiğini savunabilir. Çoğu toplumda para insanların yaşaması için zorunludur. O olmadığında insanlar yemek, barınma ya da giyinme ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Paranın yeni baştan eşitçe dağıtılması sözgelimi yararcı temeller üzerinde mutluluğu arttırmanın ve acıyı azaltmanın en muhtemel yolu olarak haklılandırılabilir. Paranın eşit dağıtılmasının eleştirisi, pratik olmamaklığı ve kısa ömürlü olması. Paranın eşit dağılımının erişilemez bir hedef ya da amaç olduğu çok aşikardır. Paranın tek bir kent içinde dahi eşit cepha edilmesinin pratik zorlukları olağanüstü büyük olacaktır. Paranın yetişkin bütün insan varlıkları arasında eşit cepha edilmesi lojistik açıdan bir kabus olabilir. Dolayısıyla gerçekçi olunduğunda bu türden aşırı bir eşitlikçinin ümit edebileceği en iyi şey, Paranın muhtemelen bütün yetişkinlere ödenecek sabit bir ücret tespit edilmesi suretiyle daha eşit bir dağılımı olacaktır. Fakat zenginliğin eşit bir dağılımına çok yaklaşabilsek dahi böyle bir şey hayli kısa ömürlü olur. Farklı insanlar paralarını farklı şekillerde kullanırlar. Kurnazlar, dalavericiler ve güçlüler zayıfların, budalaların ve cahillerin zenginliğini çok çabuk ele geçirirler. Bazı insanlar paralarını çarçur ederken bazıları biriktirir. Bazıları paraya sahip olur olmaz, paralarını kumarda heba edebilir, diğer bazıları ise paylarını arttırmak için pekala hırsızlık yapabilirler. Zenginliğin eşit bir dağılımına benzer bir şeyi muhafaza etmenin biricik yolu tepeden zora dayalı bir müdahale olur. Bu ise hiç kuşku yok ki insanların hayatlarına hoş olmayan müdahaleleri ihtiva eder ve onların istediklerini yapma özgürlüklerini sınırlayabilir. Farklı insanların farklı miktarları hak etmesi Paranın eşit bir dağılımına erişme yönündeki teşebbüslere karşı bir diğer itiraz, farklı insanların icra ettikleri işler ve topluma yaptıkları katkı için farklı maddi ödülleri hak ettiği gerçeğine işaret eder. Bu yüzden örneğin zaman zaman endüstrinin zengin liderlerinin millete yaptıkları göreli olarak daha büyük katkı dolayısıyla kendilerine ödedikleri büyük maaşları fazlasıyla hak ettikleri öne sürülür. Onlar başka insanların iş bulmalarını ve faaliyette bulundukları ülkenin bütününün Genel ekonomik refahına katkıda bulunmalarını mümkün kılarlar. Onlar yüksek ücretleri hak etmeseler bile bu yüksek ücretlere işin daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için toplumun maliyeti çok aşan bütünsel yararı adına bir teşvik olarak ihtiyaç duyulur. Onlar olmadığında herkes için paylaşacak çok daha az şey olur. Yüksek ücret teşviki olmadığında işi yapma ehliyet ya da yeterliliğinde olan hiç kimse o işin sorumluluğunu üzerine almaz. Burada eşitlikçiler ile bireyler arasında maddi bakımdan büyük eşitsizlik, eşitsizliklerin kabul edilebilir olduğuna inananlar arasındaki temel bir farklılıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Bireyler arasında zenginlik bakımından sadece küçük farklılıkların kabul edilebilir olduğu ve ideal olarak bu farklılıkların ihtiyaç bakımından farklılıklara tekabül etmesi gerektiği çoğu eşitlikçinin temel bir inancıdır. Bu da paranın eşit dağılımı ilkesi için başka bir eleştiriyi akla getirir. Sayfa 79. Farklı insanların Farklı ihtiyaçları Olması Bazı insanlar yaşamak için diğerlerinden daha çok paraya ihtiyaç duyarlar. Hayatını sürdürebilmek için her gün muntazaman gerçekleşecek pahalı bir tıbbi tedaviye muhtaç birinin, içindeki her bireyin söz konusu toplumun toplam zenginliğinden alınacak eşit bir payla sınırlanmış olduğu bir toplumda, elbette toplum özellikle zengin bir toplum değilse eğer uzun yaşayabilmesi pek muhtemel değildir. Bireysel ihtiyaca dayanan bir taksim yöntemi öyleyse ortak insanlığa saygı hedefine paranın eşit dağılımı yönteminden daha fazla yaklaşır. Yeni baştan dağıtma hakkının olmaması Bazı filozoflar zenginliğin yeni baştan eşit dağılımı hedefinin ne kadar cazip gibi görünürse görünsün bireylerin mülkiyet ve mülkiyetlerini koruma haklarını ihlal ettiğini ve bu ihlalin ahlaken yanlış olduğunu savunmuşlardır. Bu filozoflar hakların her zaman yararcılık benzeri başka bütün mütalalardan üstün olduğunu savunurlar. Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia yani Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı eserinde yasal olarak elde edilmiş mülkiyeti koruma ve işletmenin temel bir hak olduğunu vurgularken bu konumu benimser. Bu filozoflar bu hakların tam olarak ne olduklarını ve nereden geldiklerini söyleme problemiyle karşı karşıya kalırlar. Onlar haklarla her ne kadar bu türden haklar adil bir toplumda hukuki haklar ile örtüşebilseler de hukuki hakları anlatmak istemezler. Hukuki haklar hükümet veya uygun otoritenin ortaya koyduğu hukuk düzeninin insanlara verdiği haklardır. Söz konusu haklar hukuki haklardan farklı olarak ideal bir çerçeve içinde yasaların oluşumuna veya hukuki düzene rehberlik eden doğal haklardır. Bazı düşünürler bu türden hakların olabilmesi düşüncesine karşı çıkarlar. Örneğin, Bentham'ın doğal haklar idesine bütünüyle anlamsız bir düşünce diye karşı çıkışı ünlüdür. Devletin mevcut zenginliği yeni baştan dağıtma hakkına sahip olmadığı görüşünü savunan birinin, bu hakların yalnızca varoluşunu olumlamak yerine en azından söz edilen doğal mülkiyet hakkının kaynağını açıklayabilmesi gerekir. Doğal hakların savunuculuğunu yapanların bunu başaramadıkları çok aşikardır. Sayfa 80 İşte fırsat eşitliği Birçok eşitlikçi zenginliğin dağılımında eşitlikten söz edilemese bile herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanır. Eşitsiz muamelenin büyük ve yaygın olduğu önemli bir alan iş veya istihdam alanıdır. İş bakımından fırsat eşitliği herkesin yeteneğe hiç bakılmaksızın her istediği işi yapmasına izin verilmesi gerektiği anlamına gelmez. Bir diş veya bir cerrah olmak bir diş hekimi veya bir cerrah olmak isteyen herkese Göz-el koordinasyonunun ne kadar kötü olduğunu hiç dikkate almadan dişçi ya da cerrah olma izni verilmesi gerektiği düşüncesi bütünüyle saçmadır. Fırsat eşitliği ilgili mesleği icra etmek için gerekli beceri ve yeteneklere sahip bulunan herkes için eşit fırsat anlamına gelir. Bu bazı insanlar diğerlerinden daha büyük bir genetik potansiyel ile dünyaya gelecek ya da daha iyi bir eğitim alacak kadar şanslı oldukları ve dolayısıyla İş dünyasında görünüşte eşit bir rekabet altında yarışa önden başladıkları için yine de eşitsiz muamelenin bir türü olarak görülebilir. Bununla birlikte iş bakımından fırsat eşitliği genellikle eğitim alma hakkında eşitlik gibi çok çeşitli türden eşitlikleri itiva eden daha genel bir eşitliğe doğru hareketin yalnızca bir yönü olarak savunulur. İşte fırsat eşitliği talebini kamçılayan şey büyük ölçüde çeşitli mesleklerde gözlenen yaygın ırk ve cinsiyet ayrımcılığı olmuştur. Eşitlikçiler gerekli niteliklere sahip herkese iş ararken eşit muamelede bulunulması gerektiğini savunurlar. Irk ya da cinsiyetin ilgili işici icra etmek için gerekli bir nitelik olarak görüldüğü kimi nadir durumlar hariç hiç kimseye ırk ya da cinsiyetinden dolayı ayrım yapılmamalıdır. Söz gelimi bir kadının bir sperm vericisi olması imkansızdır. Bundan ötürü bu işe başvuran kadın adayları hiç hesaba katmamak fırsat eşitliği ilkesini çiğnemek olmaz. Bazı eşitlikçiler işe başvurmada fırsat eşitliği talebinde bulunmanın dahi ötesine giderler. Onlar belirli mesleklerdeki mevcut dengesizlikten söz erkeklerin kadın yargıçlar üzerindeki hakimiyetinden kurtulmanın önemli olduğunu savunurlar. Onların olan dengesizlikleri telafi etme yöntemleri tersine ayrımcılık olarak bilinir. Sayfa 81 Tersine ayrımcılık Tersine ayrımcılık eskiden imkanları fiilen sınırlanmış hatta belki de ezilmiş olan grupların durumlarını etkin olarak iyileştirmek anlamına gelir. Başka bir deyişle tersine ayrımcılık bir işe başvuranları ayrımcılığın eskiden çoğunlukla kendilerine yöneltilmiş olduğu gruplardan olan insanları ayrıcalık tanıma anlamında bilinçli olarak eşitsiz muamele etmeye tabi tutmaktır. İnsanları bu bakımdan eşitsiz muameleye tabi tutmaktan maksat toplumun daha eşit hale gelmesi sürecini Sadece belirli mesleklerde var olan dengesizlikleri gidermek suretiyle değil fakat aynı zamanda geleneksel olarak geride kalmış veya dışlanmış gruplardan olan genç insanlar için güvenecekleri ve öykünecekleri rol modelleri sağlamak suretiyle hızlandırmaktır. Buna göre söz gelimi İngiltere'de konunun lisans düzeyinde eğitimini almış çok sayıda kadın bulunması olgusuna rağmen kadınlarla belki kıyaslanamayacak kadar çok erkek üniversite hocası bulunmaktadır. Tersine ayrımcılığın savunuculuğunu yapan biri bizim bu durumun tediricen ve kendiliğinden değişmesini beklemek yerine etkin bir biçimde müdahalede bulunarak üniversite hocalığına veya okutmanlığına başvuran kadınlar lehine ayrımcılık yapmamız gerektiğini savunur. Bu ise bir kadın ve bir erkekten her ikisinin de aşağı yukarı eşit yeteneğe sahip olması durumunda bilim kadını seçmemiz gerektiği anlamına gelir. Fakat tersine ayrımcılık yandaşlarından çok büyük bir bölümü bununla yetinmeyip biraz daha ileri gider ve kadının erkekten daha zayıf bir aday olması durumunda bile onun mesleğin gerektirdiği görevleri yerine getirmeye yetecek uzmanlığa sahip olması koşuluyla tercihimizi kadından yana kullanmamız gerektiğini savunur. Tersine ayrımcılık geleneksel olarak dışlanmış grubun üyelerinin yüzdesi bu grubun üyelerinin bir bütün olarak nüfus içindeki yüzdelerini aşağı yukarı yansıtıncaya kadar uygulanacak geçici bir tedbirdir. Sayfa 81 Tersine Ayrımcılığın Eleştirisi Anti-Eşitlikçi Olması Tersine ayrımcıların amaçları eşitlikçi olabilir ama bazı insanlar onların söz konusu amaçlara ulaşma yolları veya tarzlarının haksız, adaletsiz olduğu hissine kapılmaktadır. Sağlam ve tutarlı bir eşitlikçi için işte fırsat eşitliği ilkesi ile ilgili konuyla ilişkisiz temeller üzerinde vuku bulması muhtemel her türlü ayrımcılıktan sakın olması gerektiği anlamına gelir. Bir işe yapılan başvuruları farklı bir muamele tabi tutmanın yegane gerekçesi başvuru sahiplerinin işle ilgili olarak farklı özelliklere sahip olmalarıdır. Ancak tersine ayrımcılığın sahip olabildiği biricik haklılandırma birçok meslekte cinsiyet, cinsel tercihler veya ırksal kökenler benzeri şeylerin konuyla ilişkisi veya yapılacak işle alakası olmadığı kabulüne dayanır. Dolayısıyla tersine ayrımcılığın nihai sonucu ne kadar cazip olursa olsun o temel bir ilke olarak fırsat eşitliği ilkesine bağlanmış biri için kabul edilemez olmak durumundadır. Tersine ayrımcılığın bir savunucusu buna hiç kuşku yok ki mevcut durumun dışlanmış veya normal menfaatlerinden ya da temel haklarından yoksun bırakılmış grupların üyeleri için tersine ayrımcılığın yaygın olarak uygulandığı bir durumdan çok daha adaletsiz olduğu karşılığını verir. Böylesi aşırı bir politikanın bu duruma bir alternatif olduğu durumlarda İşe başvuranın ırksal kökeni veya cinsiyeti fiilen işi yapmanın gerekli bir koşulu veya işle ilgili bir nitelik haline gelebilir. Zira mesleğin bu grubun üyeleri tarafından yapılabileceğini gösterecek bir rol modeli olarak eylemek bu şekilde seçilen birinin işinin bir parçasıdır. Ama bu sonuncu durumun şöyle ya da böyle bir tersine ayrımcılık olduğu tartışmalıdır. Bu özellikler işle hakikaten ilgili özellikler ise eğer Personel seçerken onları dikkate almak, gerçekte bir ayrımcılık olmayıp daha ziyade belli bir işi icra etmek için gerekli olan niteliklerin en önemlileri olarak gördüğümüz niteliklerde yapılan bir tasih ya da düzenleme olmak durumundadır. Kızgınlık ve nefrete yol açabilmesi Tersine ayrımcılığın amacı belirli veya bütün mesleklere girebilme şansının daha eşitçe dağıtılmış olduğu bir toplum yaratmak olsa da o pratikte temel haklarından mahkum bırakılmış veya dışlanmış gruplara yönelik yeni veya ek bir ayrımcılığın bir sebebi olabilir. Bir işi her nasılsa dışlanmış veya ezilmiş bir gruptan olmadığı için alamayan biri, işi büyük ölçüde cinsiyeti veya ırksal kökeni dolayısıyla elde edenlere karşı kızgınlık ve hatta nefret duyabilir. Bu, patronlar görevlerini iyi yapmaya çok aşikar olarak yetili olmayan adayları işe aldıkları zaman özellikle bir problem haline gelir. Bu sadece patronların ve meslektaşlarının en kötü önyargılarını teyit etmekte kalmaz, fakat aynı zamanda onların gruplarının diğer üyeleri için yoksul rol modelleri olmalarıyla sonuçlanır ve de hepsinden önemlisi bu uzun vadede işte tersine ayrımcılığın hayata geçirebileceğine inanılan fırsat eşitliğine doğru genel hareketin altını kazır. Bu eleştiri bununla birlikte tersine ayrımcılığın göreli olarak yüksek olmasının muhtemel sonuçlarından sakınabilmek üzere bir işe başvuracak her aday için minimum yetenek standardı tespit etmek suretiyle karşılanabilir. sayfa 83. Politik eşitlik, demokrasi. Eşitliğin peşine düşülen başka bir alanda politik katılım alanıdır. Demokrasi çoğunluk bütün yurttaşlara politik karar almada bir pay vermenin yöntemi diye kutsanır. Bununla birlikte demokrasi sözcüğü farklı şekillerde veya anlamlarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda birbirleriyle çatışma potansiyeli olan iki demokrasi görüşü öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi nüfusu meydana getiren bireylerin ve ahalinin üyelerinin devletin yönetimine genellikle oy verme yoluyla katılma fırsatına sahip olmaları gereğini vurgular. İkincisi ise demokratik bir devletin halkın kendisi gerçek çıkarlarının nerede olduğundan yana bilgisizlik içinde bulunduğu zaman bile halkın gerçek çıkarlarını yansıtma gereğine dikkat çeker. Ben bunlardan birincisi yani ilk demokrasi türü üzerinde yoğunlaşacağım. Antik Yunan'da bir demokrasi birkaç kişi yani oligarşi veya tek bir kişi yani monarşi tarafından değil de halk tarafından yönetilen bir kent devletiydi. Kadınlar, köleler ve kent, kent devletinin yurttaşı olmayan daha pek çok insanın yönetime katılmalarına izin verilmediği için her ne kadar onun halkın bütünü tarafından yönetilmiş olduğunu düşünmek yanlış olmakla birlikte eski Atina çoğunluk demokrasinin bir modeli olarak görüldü. Hiçbir demokratik devlet kontrolü altında bulunan insanların hepsine birden oy kullanma izni tanımaz. Onun oy kullanma izni tanımadıkları arasında küçük çocuklar ve akıl sağlığı ciddi olarak bozuk olanlar gibi ne yaptıklarını anlamaya yetili olmayan çok sayıda insan bulunur. Bununla birlikte halkın büyük bir oranına politik katılım imkanı tanımayan bir devlet günümüzde demokrasi adına hak kazanamaz. Sayfa 84 Doğrudan Demokrasi Eski demokratik devletler doğrudan demokrasilerdi. Yani oy vermek için seçilenler temsilcileri seçmek yerine her konuda tartışıp öyle oy verebiliyorlardı. Doğrudan demokrasiler sadece göreli olarak az sayıda katılımcıyla veya verilecek nispeten az karar olduğu zaman uygulanabilir. Oldukça çok sayıda ve farklı konuda oy verecek büyük miktarlarda insanın varoluşunun yarattığı pratik güçlük, elektronik iletişimin buna yavaş yavaş izin vermesi mümkün olmakla birlikte olağanüstü büyüktür. Fakat böyle bir şeye erişilmiş olsaydı bile doğrudan bir demokrasinin makul ve doğru sonuçlara varması için oy kullananların oy verdikleri konulara ilişkin olarak sağlam bir kavrayış içinde olmaları gerekir ki bu da zaman alan ve bir eğitim programı gerektiren bir şeydir. İlgili konularda aynı düzeyde olmalarını talep etmek yurttaşlardan herhalde çok fazla şey istemek olur. Günümüzün demokrasileri işte bu durumun bir sonucu olarak temsili demokrasilerdir. Temsilli demokrasi. Temsili bir demokraside seçimler oy verenlerin istedikleri ve dolayısıyla tasdik ettikleri temsilcilerini seçmeleri için yapılır. Bu temsilciler daha sonra belli bir takım ilkelere göre organize edilebilen günlük karar alma süreçleri içinde olurlar. Bu seçimlerde farklı ülkelerde ve farklı şekillerde yapılır. Bazıları mutlak çoğunluk ararken diğer bazıları salt çoğunluğa bakar. Temsilli demokrasiler halk tarafından yönetimi bazı başka yollardan değil de Mutlaka belli bir takım yollardan temin eder. Bu demokrasiler halkın halk tarafından yönetilmesi amacına sadece seçilmiş olanlar halk tarafından seçildikleri sürece ulaşırlar. Bununla birlikte temsilciler bir kez seçildikten sonra tikel meselelerde veya müferit konularda genellikle kendilerini halkın istekleriyle sınırlanmış görmezler. Seçimlerin sık yapılması hizmet veya görevin kötüye kullanılmasına karşı bir güvence oluşturur. Seçmenlerin istek veya taleplerini dikkate almayan yöneticilerin yeniden seçilmeleri pek muhtemel değildir. Sayfa 85. Demokrasiye yönelik eleştiriler Bir yanılsama meydana getirmesi Bazı teorisyenler özellikle de 1818-1883 yılları arasında yaşayan Karl Marx'tan etkilenmiş olanlar Demokrasinin yukarıda ana hatları çizilen bazı biçimlerine politik karar alma sürecine sadece aldatıcı bir katılım duygusu yarattığı gerekçesiyle hücum etmişlerdir. Bu teorisyenler oy verme sürecinin halkın yönetimini garanti edemeyeceğini iddia ederler. Bazı seçmenler gerçek çıkarlarının nerede yaptığını anlayamayabilirler veya usta konuşmacı ya da hatipler tarafından kandırılabilirler. Dahası seçimlerde takdim edilen adaylar silsilesi seçmenlere hakiki bir tercih sunmaz. Özellikle de o çok tipik olarak özde birbirlerinin neredeyse aynı politik tavır, tercih ve projeleri olan iki ya da üç aday arasında tercihte bulunmaya iş bir şey olduğu zaman bu demokrasi türünün niçin bu kadar göklere çıkarıldığını anlamak zordur. Marksistler bunun kendileri de bizatihi ekonomik ilişkilerin sonucu olan mevcut güç iktidar ilişkilerini sadece yansıtan burcuva demokrasisi olduğunu söylerler. Halka oy kullanma şansı tanımak bu güç iktidar ilişkileri ıslah edilinceye kadar bir vakit kaybından başka bir şey değildir. Seçmenlerin uzman olmamaları Demokrasinin en kayda değeri Platon olan diğer eleştirmenleri sağlıklı ve doğru politik karar almanın seçmenlerin çoğunun sahip olmadığı bir şey olarak azımsanmayacak ölçülerde uzmanlık gerektirdiğini işaret ederler. Doğrudan demokrasinin bu durumda devlet yaptıkları şeye dair Şeye dair pek az bilgi ya da ustalığa sahip insanların elinde kalacağı için hayli yoksul bir politik sistemli sonuçlanması çok muhtemeldir. Gemiyi yolcular değil de kaptan yönetmelidir. Benzer bir argümandan temsili demokrasiye de hücum etmek için yararlanmak mümkündür. Seçmenlerin büyük çoğunluğu belli bir adayın ehliyetini veya yeterliliğini takdir edebilecek bir konumda değildir. Onlar politik siyasete doğru değer biçecek bir konumda olmadıkları için Temsilcilerini onların ne kadar güzel veya çekici oldukları ya da nasıl gülümsedikleri gibi konuyla ilişkisiz özelliklere dayanarak seçerler. Ya da aksi takdirde onların tercihleri politik partilerle ilgili tetkik edilmemiş ön yargılar tarafından belirlenir. Sonuç olarak pek çok mükemmel potansiyel temsilci seçilmezken pek çok ehliyetsiz adam her nasılsa sahip oldukları ilişkisiz nitelikler sayesinde seçilir. Bununla birlikte bu kanıt tersine çevrilebilir ve pekala demokrasiden toplam vazgeçmekten ziyade eğitimli yurttaşların demokrasiye katılmaları için bir argümen olarak kullanılabilir. Bu da mümkün olmasa dahi temsili demokrasinin mevcut alternatifler içinde halkın çıkarlarına en iyi hizmet eden yönetim sistemi olduğu gerçeği doğru olmaya devam eder. Demokrasi paradoksu Ölüm cezasının barbarca olduğuna ve uygar bir devlette hiçbir şekilde vuku bulmaması gerektiğine inanıyorum. Konuyla ilgili bir referandumda ben oyumu ölüm cezası konulmasının aleyhine verirken çoğunluk kararı ölüm cezasından yana olursa bu bir paradoksa karşı karşıya kalırım. Demokratik ilkelere bağlı bir kimse olarak çoğunluk kararının yasalaşması gerektiğine inanıyorum. Ölüm cezasının yanlışlığı ile ilgili güçlü inançları olan bir birey olarak ise Ölüm cezasına hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğine iman ediyorum. Bu durumda öyle görünüyor ki ölüm cezasının çoğunluk kararının bir sonucu olarak hem olması gerektiğine ve hem de kişisel, inançlarımdan ne kişisel inançlarım nedeniyle olmaması gerektiğine inanıyorum. Fakat bu iki inanç birbiriyle bağdaşmaz. Demokratik ilkelere bağlı insanların kendilerini bir azınlık içinde buldukları zaman benzer bir paradoksa karşı karşıya kalmaları çok muhtemeldir. Bu elbette ki demokrasi kavramının altını tünden oymaz ama aşağıda sivil itaatsizlik kesitinde ele alacağım bir şeye yani vicdan ile çoğunluk kararı arasındaki çatışmalara dikkat çeker. Demokratik ilkelere bağlı olan herkes bireysel inançlarla kolektif kararlara verilen göreli ağırlığı doğru tartmak zorundadır. Yine herkes demokratik ilkelere bağlı olmanın ne anlama geldiğini en yalın ve en ayrıntılı bir biçimde açıklamak durumundadır. Sayfa 87 Özgürlük Tıpkı demokrasi gibi özgürlükte de çok farklı şekillerde kullanılan bir sözcüktür. Özgürlüğün politik bağlamda iki temel anlamı vardır: olumsuz ve olumlu özgürlük. Bu özgürlükler "Two Concepts of Liberty" adlı ünlü makalede Isaiah Berlin'in tarafından tespit ve analiz edilmiştir. Olumsuz özgürlük: özgürlüğün bir tanımı zorlama ya da müdahalenin olmamasıdır. Müdahale başka insanlar sizi belli bir biçimde davranmaya ya da belli bir tarzda davranmaktan vazgeçmeye zorladığı zaman söz konusu olan şeydir. Size hiç kimse müdahale etmiyorsa özgürlüğün bu olumsuz anlamı içinde özgürsünüzdür. Eğer birisi sizi hapishaneye kapatmışsa ve sizi orada tutuyorsa bu takdirde özgür değilsinizdir. Siz her ne kadar ülkenizi terk etmek isteseniz de pasaportunuza el, konul, el konulmuşsa eğer yine özgür olamazsınız. Alenen homoseksüel bir ilişki içinde olmak istiyorsunuz fakat biliyorsunuz ki bunu yaptığınız takdirde suçlanacak veya kovuşturmaya uğrayacaksınız. Bir kez daha özgür olmanızdan söz edilemez. Olumsuz özgürlük engelden ya da kısıtlamadan bağımsız olmaktır. Sizi bir şey yapmaktan fiilen alıkoyan hiç kimse yoksa o zaman bu bakımdan özgürsünüz demektir. Yönetimlerin büyük bir bölümü bireylerin özgürlüğünü belli ölçüler içinde kısıtlar. Onların bunu yapmalarının gerekçesi genellikle toplumun bütün üyelerini koruma ihtiyacıdır. Eğer herkes yapmak istediği her şeyi yapmak bakımından mutlak bir özgürlük içinde olsaydı o zaman insanların en güçlü ve en merhametsiz olanları büyük ihtimalle amaçlarına güçsüzü bütünüyle ezerek ulaşırlardı. Bununla birlikte birçok liberal siyaset filozofu hiç kimseye zarar vermemeniz koşuluyla idarenin işi olmayan tamamen size ait kutsallar kutsalı bir bireysel özgürlük alanı olması gerektiğine inanır. Söz gelimi On Liberty Özgürlük Üzerine adlı kitabında John Stuart Mill bu süreçte kimsenin zarar görmemesi şartıyla bireylerin kendi yaşama deneylerini devletin müdahalesinden bağımsız olarak yaratıp yaşamalarına izin verilmesi gerektiğini büyük bir güçle öne sürer. Sayfa 88. Olumsuz Özgürlüğün Eleştirisi Neyin Zarar Verme Olarak Görüldüğü Neyin başkalarına zarar verdiğine karar vermek pratikte güç olabilir. O söz gelimi başkalarının duygularına zarar vermeyi de ihtiva eder mi? Ederse eğer o zaman başkalarına zarar verecekleri gerekçesiyle her tür yaşama deneyini yasaklamak gerekecektir. Örneğin namusuna düşkün bir aile kapı komşusu doğacı çiftin hiç elbise giymediği bilgisinden rahatsızlık duyabilir. Ya da yine aynı nedenden dolayı doğacı çift insanların çoğunun üzerlerini örttükleri veya elbise giydikleri bilgisinden rahatsız olabilir. Dolayısıyla hem doğacılar ve hem de komşuları kendilerini başka insanların hayat tarzları dolayısıyla rahatsız hissedebilirler. Mill bu şekilde rahatsız edilmenin ciddi bir zarar olarak görülmesi gerektiğine inanmıyordu. Fakat incitilmek veya rahatsız edilmekle zarara uğramak arasında bir çizgi çizmek her zaman kolay değildir. Söz gelimi pek çok insan dinine küfredilmesini fiziki yaralanmadan çok daha zararlı bir şey olarak görür. Onlara yanıldıklarını veya yanlış düşündüklerini acaba hangi temel üzerinde söyleyebiliriz? Olumlu özgürlük Bazı filozoflar olumsuz özgürlüğün arttırmak için çalışmamız gereken bir özgürlük türü olduğu düşüncesine hücum etmişlerdir. Onlar olumlu özgürlüğün çok daha önemli bir politik hedef olduğunu savunurlar. Olumlu özgürlük kendi hayatınızı kontrol etmek bakımından özgürlüktür. Hayatınızı fiilen kontrol edebiliyorsanız pozitif anlamda özgürsünüzdür. Ama edemiyorsanız fiili olarak herhangi bir şekilde sınırlanma, sınırlanma, sınırlanmasanız veya kısıtlanmasanız dahi özgür değilsiniz demektir. Pozitif özgürlük kavramının savunucularının büyük bir çoğunluğu hakiki özgürlüğün kendi hayat tercihlerini yapan bireyler ya da gerçekte devletler yoluyla bir Türk kendi kendini gerçekleştirmede yattığına inanır. Sözün gelişi bir kimse alkolikse ve kendi sağduyusuna rağmen bütün parasını çılgın içki alemlerinde harcamaya sevk ediliyorsa bu onun özgürlüğünü yaşadığı anlamına gelmez mi? Bu özellikle de alkoliğin söz konusu içki alemlerinden pişmanlık duyduğu ayık anlarda sezgisel olarak pek makul gibi görünmez. Biz daha ziyade alkoliyi içki tarafından kontrol edilen itkinin kölesi olan biri olarak görme eğiliminde oluruz. Zorlamadan veya kısıtlamadan bağışık olmasına rağmen alkolik olumlu özgürlük yorumuna göre gerçekte özgür değildir. Bir olumsuz özgürlük yandaşı dahi alkoliklerin eylemlerinden tam anlamıyla sorumlu olmadıkları için tıpkı çocuklar gibi kendilerine bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini savunabilir. Bununla birlikte bir kimse kendi hayatıyla ilgili olarak aptalca kararlar verip bütün yeteneklerini heba ederse o zaman milin ilkelerine göre kendimizi onları ikna etmeye mecbur hissederiz. Fakat onları daha iyi bir hayat tarzına asla zorlayamayız. Böyle bir zorlama onların olumsuz özgürlüklerini sınırlamaya ihtiva eder. Olumlu bir özgürlük ilkesini savunanlar böyle bir kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirinceye ve inatçı eğilimlerinin üstesinden gelinceye kadar tam anlamıyla özgür olamayacağına pekala öne sürebilirler. Buradan gerçek özgürlüğe giden bir yol olarak zorlamadan Yana olmaya geçmek için çok fazla gitmek gerekmez. Isaiah Berlin, pozitif özgürlük telakkisinin her tür adaletsiz zorlamaya izin vermek, haksız müdahaleye zemin hazırlamak için kullanılabileceğini savunur. Devletin temsilcileri siyasi iktidarı elinde bulunduranlar sizi belli şekillerde davranmaya zorlamayı, özgürlüğünüzü arttırmaya yardım ettikleri temeli üzerinde haklılandırabilirler. Gerçekten de o olumlu özgürlük kavramının tarihte sık sık bu şekilde suistimal edilmiş olduğuna işaret eder. Bu olumlu özgürlük telaktisinde bir şeylerin yanlış olduğunu söylemek değildir. Fakat o daha ziyade tarihin olumlu özgürlük konsepsiyonunun yanlış kullanıldığı zaman tehlikeli bir silah olduğu gösterdiği anlamına gelir. Sayfa 90 Özgürlüğün elden alınması Ceza Özgürlüğün bir tür ceza olarak ortadan kaldırılmasını ne haklılandırabilir? Başka bir deyişle insanları kısıtlamak, olumsuz anlamda özgürlüklerini ellerinden almak için ne gibi gerekçeler öne sürülebilir? Önceki kesitte de görmüş olduğumuz üzere olumlu özgürlük konsepsiyonu bireylere kimi durumlarda müdahale etmeyi haklılandırmak için kullanılabilir. Bu insanlar gerçek özgürlüğe sadece kendilerinin kendilerine karşı korunmaları suretiyle erişebilirler. Filozoflar devletin bireyleri cezalandırmasını dört şekilde yani sırasıyla bir intikam, caydırıcı bir unsur, toplumun korunması ve nihayet cezalandırılan kişinin ıslah edilmesi ya da yeni baştan biçimlenmesi olarak haklılandırmaya çalışmışlardır. Bunlardan birincisi genellikle deontolojik bir konumdan hareketle, diğer üçü ise tipik bir biçimde sonuççu temellere dayanılarak savunulur. İntikam olarak ceza İntikamcılık en yalın haliyle bunun ilgili bile bireyler veya toplum için hayırlı sonuçları olup olmadığına hiç bakmaksızın yasayı bilerek ve isteyerek çiğneyenlerin aldıkları cezayı hak ettikleri görüşüdür. Yasayı kasıtlı olarak çiğneyenler acı çekmeyi hak ederler. Açıktır ki yasayı çiğnemelerinin bütün sorumluluğunu alamayan birçok insan olacaktır ve böyleleri daha hafif bir cezayı ya da akıl sağlığı ciddi olarak bozuk olanların söz konusu olduğu ekstrem durumlarda tedaviyi hak ederler. Fakat intikamcı teoriye göre ceza genellikle yasa dışı davranışa verilecek uygun karşılık olarak meşrulaştırılır. Dahası cezanın şiddeti suçun şiddetini yansıtmak durumundadır. Zaman zaman talionis olarak bilinen en basit göze göz, dişe diş veya kısasa kısas şekliyle intikamcılık suçla tam olarak orantılı bir karşılık ister. Şantaj gibi bazı suçlar için neyin tam bir karşılık olacağını anlamak güçtür. Hakimden şantajcıya 6 aylık şantaj cezası ver vermesi herhalde beklenemez. Aynı şekilde altın bir saat çalan çok yoksul bir hırsızın işlediği suçta tam tamına orantılı olarak nasıl bir cezaya çarptırılacağını anlamak da aynı şekilde zordur. Bu bununla birlikte sadece kısasa kısas ilkesi için bir problem teşkil eder. İntikamcılığın daha sofistike versiyonlarında cezanın suça aynen yansıtması gerekmez. Sayfa 91 İntikamcılığın eleştirisi Aşağı duygulara hitap etmek, etmekliği İntikamcılık gücünü önemli ölçüde intikam duygusundan alır. İnsanın kendisine karşı yapılan bir kötülüğün öcünü almaya kalkışması zarara uğramış olmaya karşı verilen çok temel bir insani tepkidir. İntikamcılık karşılıkları bu duygunun ne kadar yaygın bir duygu olduğunun farkında olmakla birlikte devletin cezayı kısasa kısastan daha güçlü bir ilke üstüne oturtması gerektiğini savunurlar. Bununla birlikte cezanın melez haklılandırımlarını savunanlar çoğunluk ona kendi teorilerindeki bir unsur unsur olarak yer verirler. Sonuçları göz ardı etmesin. İntikamcılığa yönelik en temel eleştiri onun cezanın suçlu ya da toplum üzerindeki etkilerini göz ardı ettiğini işaret eder. Cezanın caydırıcılığı, suçlunun yeni baştan şekillenmesi ve toplumun korunması ile ilgili sorular burada konuyla ilişkisiz hale getirilmektedir. İntikamcılara göre suçlular cezayı bunun kendileri üstünde hayırlı bir etkisinin olup olmadığına hiç bakılmaksızın hak ederler. Buna sonuççular yararlı sonuçları olmadığı sürece hiçbir eylemin ahlaki bakımdan doğru olamayacağı temeli üzerinde itiraz ederken deontolojistler bir eylemin ahlaken haklı kılınmış bir eylem olması durumunda onun sonuçları her ne olursa olsun doğru olduğu karşılığını verir, verirler. Caydırıcılık Cezanın genel bir haklılandırımı onun yasayı çiğneme cesaretini kırdığını yani hem cezalandırılan bireyin ve hem de cezanın infaz edildiğini ve yasayı çiğnedikleri takdirde kendilerine de ceza verileceğini bilen başkalarının cesaretlerini kıracağını öne sürmektir. Argümana göre hatta kapatılmamızın çok muhtemel olduğunu bilirseniz eğer hırsızlık mesleğini seçmeniz yakayı ceza görmeden sıyracağınızı sıyıracağını, bilmeniz ihtimaliyle kıyaslandığında pek söz konusu olmaz. Bu ceza ile ısla edilemeyecek olanları bile cezalandırmayı haklıklar. Cezanın ilgili bireyin değiştirilmesinden ziyade suçun sonucu olarak görülmesi daha önemlidir. Cezanın bu şekilde haklılandırılması bütünüyle cezanın sonuçları üzerinde odaklaşır. Toplumun sağladığı yararlar özgürlüğünü kaybedenlerin çektikleri acılara kat ve kat baskın çıkmaktadır. Sayfa 92. Caydırıcılığın eleştirisi. Masumu cezalandırma. Caydırıcı ceza teorisine yönelik ciddi bir eleştiri en azından teorinin en yalın versiyonu söz konusu olduğunda onun suçsuz veya suçsuz yere cezalandırılan insanlara ceza vermeyi haklı kılmak için kullanılabilmesidir. Çoğunluğun belli bir suçu işlediğine inandığı bir günah keçisini cezalandırmanın bazı durumlarda hele genel kamuoyu cezaya kurban gidenin gerçekte suçsuz olduğunun farkında değilse eğer aynı suçu işlemeyi düşünen başkaları üzerinde oldukça güçlü bir caydırıcı etkisi olacaktır. Bu gibi durumlarda masum bir insanı cezalandırmayı haklılandırabiliriz. Bu da teorinin hiç de hoş sayılamayacak bir yönüdür. Makul ve kabul edilebilir bir caydırıcı ceza teorisi bu itirazı karşılamaya herhalde muvaffak olur. İşe yaramaması Caydırıcı ceza teorisinin kimi eleştirmenleri bu teorinin bir işe yaramadığını yani kendisinden beklenen işlevi yerine getiremediğini savunurlar. Canileri ölüm cezası benzeri aşırı cezalar dahi suç işlemekten caydırmaz. Para cezası ve kısa süreli hapsetme benzeri cezalar ise hırsızlar üzerinde caydırıcı bir etki yapmaz. Bu tür bir eleştiri empirik verilere dayanır. Ceza türleriyle suç oranları arasındaki ilişkiyi gereği gibi ve doğru çözümlemek verilerin yorumlanmasını çarpıtabilen çok sayıda etmen olduğu için olağanüstü güçtür. Bununla birlikte cezanın çok küçük bir cadereci etkisi olduğu veya hiçbir etkisinin bulunmadığı kesin sonuçlu olarak gösterildiği takdirde bu cezanın söz konusu müstakil hakkılandırılmasına yıkıcı bir darbe indirir. Sayfa 93. Toplumun korunması Cezaya dair onun söz edilen hayırlı sonuçlarına dayanan başka bir hakkılandırmada toplumu yasaları çiğneme eğiliminde olan insanlardan koruma ihtiyacını vurgular. Birileri haneye tecavüz ederse o zaman böleleri pekala başka hanelere de tecavüz edebilirler. Dolayısıyla devlet bölelerini hapse tıkmada bu şekilde yeni tecavüzleri önlemek için haklılandırılabilir. Bu haklılandırma çoğu zaman tecavüz ya da cinayet benzeri ağır suçlar söz konusu olduğunda kullanılır. Toplumun korunmasına yönelik eleştiriler Sadece bazı suçlarla ilişkili olması Cinayet türünden bazı suç türleri aynı kişi tarafından tekrar tekrar işlenebilir. Bu gibi durumlarda suçlunun özgürlüğünü kısıtlamak suçun yeniden işlenme şansını en aza indirir. Bununla birlikte diğer suçlar çoğunluk bir defaya mahsus olan suçlardır. Söz gelimi kocasından hep nefret etmiş olan bir kadın en sonunda bütün cesaretini toplayarak eşinin kahvaltısına zehir koyabilir. Bu kadın her kim olursa olsun başka bir kimse için bir tehdit veya tehlike oluşturmaz. O çok ciddi veya ağır bir suç işlemiştir fakat bu onun bir daha işlemesinin pek muhtemel olmadığı bir suçtur. Böyle bir kadın için toplumun korunması onun cezalandırılmasına yönelik bir haklılandırma temin etmez. Ancak aynı suçu bir daha işlemeyecek olanları tespit etmenin pratikte kolay bir yolunun bulunmadığını da unutmamak gerekir. İşe yaramaması Cezanın bu şekilde hak kullandırılmasına yönelik başka bir eleştiri, suçluları hapse tıkmanın onlar hapishanede birbirlerine cezadan kurtulmanın yollarını öğrettikleri için toplumu yalnızca kısa vadede koruduğu ve uzun vadede fiilen daha tehlikeli bir toplumla sonuçlandığı eleştirisidir. Bundan ötürü her ciddi suç için hapishaneye kapatma cezası verilmediği sürece hapis cezasının toplumu koruması pek muhtemel gibi görünmemektedir. Bu da yine empirik bir argümandır. İddiaları doğruysa eğer o zaman toplumun korunmasını suçluların alışkanlıklarını ıslah etmeye veya yeniden biçimlemeye dönük bir takım teşebbüslerle birleştirmek için sağlam gerekçeler vardır. Sayfa 94. Islah Yasayı çiğneyenleri cezalandırma ile ilgili başka bir hak kullandırma cezanın suç işleyenleri ıslah etme eğilimine işaret etmekten oluşur. Yani ceza suçluların karakterlerini onlar tahliye oldukları zaman bir daha suç işlemeyecekleri şekilde değiştirmeye yarar. Bu görüşe göre insanların ellerinden özgürlüklerini almak bir tür tedavi işlevi görebilir. Islahın eleştirisi Sadece bazı suçlular için uygun olması Bazı suçlular ıslah edilme ihtiyacı içinde değildirler. Cezanın ıslah etme amacını temeli alan söz konusu hakkılandırımına göre bir defalık suç işleyenlerin cezalandırılmaları gerekmez. Zira onların yasayı yeniden çiğnemeleri pek muhtemel değildir. Bazı suçlularda açıktır ki ıslah olabilmenin ötesindedirler. Hep aynı kaldıklarının ispat edilebileceğini varsaydığımızda onların cezalandırılmalarının hiçbir anlamı yoktur. Bu kendi içinde teoriye yönelik bir eleştiri olmayıp sadece teorinin içerimlerine daha ayrıntılı bir bakış meydana getirir. Bununla birlikte pek çok insan bu içerimleri kesinlikle kabul edilemez bulur. İşe yaramaması Mevcut cezalar suçluları nadiren ıslah eder ama bütün ceza türleri bu bakımdan başarısızlığa mahkum değildir. Bu tür bir empirik argüman ıslah amaçlı ceza idesine sadece böylesi ıslah teşebbüslerinin asla başarılı olamayacağı gösterilebildiği zaman ölümcül bir darbe indirir. Her şey bir yana salt cezanın ıslah edici boyutu üzerinde odaklaşan pek az hakkullandırma vardır. En makul ya da anlaşılır hakkullandırmalar ıslahı toplumun korunması ve caddicılıkla birlikte meşrulaştırmanın bir unsuru yapar. Böylesi melez haklılandırmalarda genellikle sonuççu ahlaki ilkelere dayanırlar. Sayfa 95. Sivil itaatsizlik. Şimdiye kadar yasayı çiğneyenleri cezalandırmaya dönük haklılandırmaları ele aldık. Onları cezalandırmak için öne sürülen gerekçeler ahlaki gerekçelerdi. Fakat bir yasayı çiğnemek acaba ahlak hem bir şekilde kabul edilebilir mi? Bu alt bölümde yasayı çiğnemenin ahlaki temeller üzerinde haklandırılan özel bir türünü ele alıyorum. Bazı insanlar yasayı çiğnemenin hiçbir şekilde haklandırılamayacağını savunurlar. Yasadan hoşnut değilseniz eğer yasanın değiştirilmesini kampanyalar düzenlemek, mektup veya dilekçe yazmak ve benzeri suretiyle meşru yollardan giderek sağlamak için çalışmanız gerekir. Ama böylesi meşru protestonun bütünüyle yararsız olduğu durumlar vardır. Yasayı bu gibi durumlarda sivil itaatsizlik diye bilinen bir çiğneme geleneği bulunmaktadır. Sivil itaatsizlik için gerekli koşul veya elverişli durum insanlar kendilerinden adaletsiz olduklarını düşündükleri yasalara veya hükümet politikalarına itaat veya riayet etmelerinin istendiğini gördükleri zaman zuhur eder. Sivil itaatsizlik hukuk alanında ve hükümet politikalarında önemli bir takım değişikliklere yol açmıştır. Ünlü bir örnek İngiltere'de kadınlar için oy kullanma hakkının elde edilmesini sağlama amacını kendilerini demir yollarına bağlayan protestocuları da ihtiva eden bir genel sivil itaatsizlik kampanyası yoluyla kamusallaştırmayı başaran kadınların oy kullanma hakkını savunan harekettir. Sınırlı özgürleştirmeye kısmen 1. Dünya Savaşı'nın sosyal etkisinin de bir sonucu olarak nihayet 30 yaşın üstündeki kadınların oy kullanma hakkına sahip oldukları 1918 yılında erişildi. Yine de kadınlara oy kullanma hakkının tanınmasını isteyen bu hareket, kadınları sözde demokratik seçimlere katılmaktan men eden adaletsiz yasanın değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mahatma Gandhi ile Martin Luther King'in King'ten her ikisi de sivil itaatsizliğin ateşli savunucuları olmuştur. Gandhi Hindistan'ın bağımsızlığını İngiliz yönetimini en sonunda Hindistan'dan çekilmek zorunda bırakan şiddet içermeyen yasa dışı protesto yoluyla sağlamada olağanüstü etkili olmuştur. Martin Luther King'in ırkla ilgili yargılara benzer, benzer yöntemlerle karşı çıkması da Amerika'nın güney eyaletlerinde siyah Amerikalıların temel vatandaşlık haklarını elde etmelerine yardım etmiştir. Sivil itaatsizliğin bir başka bir örneğini beyaz Amerikalıların hükümet tarafından askeri görevi çağrılmalarına rağmen Vietnam Savaşı'na katılmayı reddetmeleri oluşturur. Bunlardan bazıları hangi gerekçeli olursa olsun insan hayatına son vermenin ahlaken yanlış olduğuna inandıkları ve dolayısıyla yasayı çiğnemenin başka insanlarla çarpışıp onları muhtemelen öldürmekten daha önemli olduğunu düşündükleri için savaşa gitmeyi reddettiler. Bütün savaşlara itiraz etmeyen diğer bazıları ise Vietnam'daki savaşın sivilleri sağlam ve geçerli hiçbir neden olmadan büyük bir tehlikeye atan adaletsiz bir savaş olduğu duygusuna kapılmıştı. Vietnam'daki savaşa karşı sergilenen muhalefetin büyüklüğü sonunda Birleşik Devletler'in Vietnam'dan çekilmesine yol açtı. Yasanın genel ve kamusal olarak çiğnenmesi bu muhalefeti hiç kuşku yok ki ateşledi. Sivil itaatsizlik geleneği, adaletsiz yasalara veya hükümet politikalarına dikkat çekmek üzere tasarlanan yasayı kamusal bir düzlemde ve şiddet ihtiva etmeyen bir tarzda çiğneme geleneğidir. Bu sivil itaatsizlik geleneği içinde eylemde bulunanlar yasayı salt kişisel menfaat uğruna çiğnemezler. Onlar bunu adaletsiz bir yasaya veya ahlarken itiraz edilebilir bir hükümet politikasına dikkat çekmek ve amaçlarının kamusal, kamusallığını en yüksek düzeye çıkarmak için yaparlar. Sivil itaatsizliğin genellikle kamuya açık yerlerde tercihen gazetecilerin, fotoğrafçıların ve televizyon kameralarının huzurunda vuku bulmasının nedeni budur. Sözgelimi Vietnam Savaşı sırasında görev kartını fırlatıp atan ve sonra da savaştan korktuğu ve ölmek istemediği için ordudan kaçan bir Amerikan askeri bir sivil itaatsizlik eylemi içinde değildir. Onun eylemi bir kendini koruma eyleminden başka hiçbir şey değildir. Sayfa 97 Ork kişisel güvenlik korkusuyla değil de ahlaki temeller üzerinde yine aynı şekilde davransa fakat bunu durumunu bir şekilde kamusallaştırmadan gizliden gizliye yapsaydı eylemi o zaman da bir sivil itaatsizlik eylemi olarak nitelenmeyecekti. Buna karşın görev kağıdına televizyon için filme alınırken ve Amerika'nın Vietnam müdahalesinin niçin ahlak dışı olduğunu düşündüğüyle ilgili bir beyanda bulunurken yakan başka bir Amerikan askeri sivil itaatsizlik eylemi içinde olacaktır. Sivil itaatsizliğin amacı son çözümlemede yasanın yönetiminin temellerini büsbütün yıkmak yerine münferit yasaların veya hükümet politikalarının değiştirilmesini sağlamaktır. Sivil itaatsizlik geleneği içinde yer alan veya hareket edenler sadece bu misillemeyi ve dolayısıyla çatışmanın tırmanmasını teşvik etmek suretiyle amaçlarına zarar verebileceği için değil fakat öncelikle yasayı çiğnemeleriyle ilgili hak kullandırmaları ahlaki temellere dayandığı ve ahlaki ilkelerin hemen tamamı Başka insanlara zarar vermeye, yalnızca saldırıya uğradığımız ve kendimizi savunma ihtiyacı duyduğumuz durumlar benzeri uç durumlarda izin verdiği için şiddetin her türünden çoğunluk sakınırlar. Teröristler veya özgürlük savaşçıları bunlardan hangisini kullanacağınız onların amaçlarına ne kadar sempati duyduğunuza bağlıdır, şiddet eylemlerini politik amaçlarla kullanırlar. Sivil itaatsizlik eylemlerine girenler gibi onlarda mevcut durumu kişisel amaçlar için değil fakat genelin kendi anladıkları şekliyle iyiliği adına değiştirmek isterler. Onlar birbirlerinden bu değişmeyi hayata geçirmek için kullanmaya hazırlandıkları yöntemler itibariyle farklı, farklılık gösterirler. Sayfa 98 Sivil itaatsizliğin eleştirisi Demokratik olmaması Sivil itaatsizliğin bir tür demokrasi içinde vuku bulduğu varsayıldığında onun kendisi gayri demokratik gibi görünebilir. Demokratik usullere uygun olarak seçilmiş temsilcilerin çoğunluğu belirli bir yasanın yapılması veya bir hükümet politikasının uygulanması lehine oy verirse o zaman yasayı buna karşı bir protesto olarak çiğnemek genellikle de yurttaşların oldukça küçük bir azınlığı sivil itaatsizlik eylemi içinde olduğu takdirde demokrasinin ruhuna aykırı düşer gibi görünür. Herkesin bir takım hükümet politikalarını kötü veya kabul edilmez bulmasının muhtemel olması olgusu kesinlikle demokratik bir devlet içinde yaşamanın bir bedelidir. Bir azınlığın hayata geçirdiği sivil itaatsizlik etkin ve başarılı olursa o zaman bu birkaç kişiye çoğunluk görüşünü al, al aşağı etme gücü verir gibi görünür. Bu da baştan aşağı antidemokratik bir şeymiş gibi görünmektedir. Fakat sivil itaatsizlik etkisiz ve dolayısıyla başarısız olursa o zaman da sivil itaatsizlik eylemine kalkışmanın pek bir anlamı olmaz. Dolayısıyla bu görüşe göre sivil itaatsizlik ya demokratik olmayan ya da anlamsız bir şeydir. Buna karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin ahlaken kabul edilmez olan hükümet kararları ya da uygulamalarına dikkat çekmek için tasarlanmış olduklarının bilincinde olmanın büyük bir önem taşıdığını söylemek gerekir. Sözgelimi 1960'lı yıllarda Amerika'daki Vatandaşlık Hakları Hareketi hukuken uygulanan ırk ayrımcılığına karşı kamuoyuna mal edilmiş gösteriler yoluyla siyah Amerikalıların maruz kaldığı adaletsiz muamelenin bütün dünyaya duyurulmasını sağlamıştır. Bu şekilde anlaşıldığında sivil itaatsizlik yasa ya da politikanın değiştirilmesinin demokratik olmayan bir yolundan ziyade çoğunluğun veya temsilcilerin belirli bir konuyla ilgili tavırlarını yeniden düşünmelerini sağlamak için geliştirilmiş olan bir tekniktir. Kanunsuzluğa doğru tehlikeli bir kayış Sivil itaatsizliğe yöneltilen başka bir eleştiri onun uzun vadede hükümetin gücünü ve hukukun üstünlüğünü temelden sarsabilen bir şey olarak yasayı çiğnemeyi teşvik ettiği ve bu tehlikenin de sivil itaatsizlikten kaynaklanabilen mümkün yararlara fazlasıyla baskın çıktığı eleştirisidir. Yasaya saygının altı ahlaki gerekçelerle dahi olsa bir kez oyulmaya başlandığı zaman tehlike bundan genel bir kanunsuzluğun veya yasa tanımazlığın çıkacak olması tehlikesidir. Bu, belli bir doğrultuda bir adım attığınız zaman cazip olmadığı veya istenmediği belli olan bir sonuçla neticelenecek bir süreci durduramayacağımızı öne süren bir argüman olarak kaygan yokuş argümanıdır. Tıpkı kaygan bir yokuşta aşağı doğru bir adım attığımız zaman en aşağıya kadar inmeden durmamızın neredeyse imkansız olması gibi bazı insanlara göre yasayı çiğnemenin görecek küçük veya önemsiz türlerini anlaşılır ve mazur görülebilir hale getirdiğimizde, bunun artık hiç kimseye yasaya saygı duymayıncaya kadar bir sonu gelmeyecektir. Bu argüman türü bununla birlikte nihai sonucu kaçınılmaz olmadığı zaman da kaçınılmazmış gibi gösterebilir. Sivil itaatsizlik eylemlerinin yasaya saygıyı ortadan kaldıracağı iddiasına inanmak için hiçbir neden yoktur veya kaygan yokuş eğretilemesini kullanmaya devam edecek olursak, altımızdaki yeri topuklarımızla belli bir yönde kazarak, Tamam, buraya kadar ötesi yok diyemeyeceğimize inanmak için bir neden bulunmamaktadır. Gerçekten de bazı sivil itaatsizlik savunucuları yapıp ettiklerinin yasanın yönetimini ortadan kaldırmak veya hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmak milyana yasaya beslenen derin bir saygıyı gösterdiğini savunurlar. Birileri adaletsiz bir yasa olduğuna inandıkları şeye dikkat çektikleri için devlet tarafından cezalandırılma durumunda kalıyorlarsa... Bu, onların yasanın adil olması ve adil yasalara da saygı gösterilmesi gerektiği genel konumuna bağlı olduklarını gösterir. Bu da bir yasayı kişisel çıkar amacıyla çiğnemekten çok farklı bir şeydir. Sayfa 99 Sonuç Bu bölümde siyaset felsefesindeki bir dizi temel konuyu tartıştım. Bütün bu konuların gerisinde ise aşağıda önerilen ek okumaların çoğunda baştan sona ele alınan bir konu olarak, Bireyin devletle ilişkisi ve özellikle de devletin birey üzerindeki otoritesinin kaynağı konusu bulunur. Bundan sonraki bölümle onu takip eden bölüm, çevremizdeki dünyaya dair bilgimiz ve kavrayışımız problemi üzerinde duyularımız yoluyla tam olarak neyi bilebileceğimiz sorusuna özel bir önem vererek yoğunlaşmaktadır. Sayfa 100 Ek Okuma Önerileri Politika felsefesinin tarihi ile ilgilenenler için, Quentin Skinner, Richard Tuck, William Thomas ve Peter Singer tarafından kaleme alınmış olan Great Political Thinkers yani politikanın büyük düşünürleri. Oxford, Oxford University Press 1992 adlı eser, Machiavelli, Hobbes, Mill ve Marx'ın düşüncesine iyi bir giriş sağlar. Editörlüğüne Brian Redhead'in üstlendiği Political Thought from Plato to Nato. Plato'dan NATO'ya Politik Düşünce adlı kitabı da hararetle tavsiye ediyorum. London, BBC Books, 1984. Jonathan Wolff'un Political Philosophy: An Introduction (Politika Felsefesi Bir Giriş) adlı eseri de felsefenin bu alanı için doğrudan ve geniş kapsamlı bir giriş niteliği taşır. Oxford, Oxford University Press, 1966. Peter Singer'ın ikinci bölümün sonunda yer alan ek okuma önerilerine de dahil ettiğim Practical Ethics yani Pratik etik adlı eseri işte, eti, işte etiklik de içinde olmak üzere eşitliğe ilişkin bir genel tartışmayı ihtiva etmektedir. O hayvanlar içinde eşitlik konusunu da ele almaktadır. Cambridge, Cambridge University Press 1993 Janet Radcliffe Richard'ın The Skeptical Feminist yani Septic Feminist Adlı eseri ise kadınlarla ilgili ahlaki ve politik sorunlara ilişkin işte tersine ayrımcılık konusuna da yer veren açık ve keskin bir analizdir. London Penguin 1994 Rose Harris'in Demokrasi, Demokrasi adlı kitabı politika felsefesinin temel kavramlarından biri için kolay anlaşılır bir giriş sağlar. London Routledge, 1993 Eser, demokrasinin tarihine ilişkin eleştirel bir incelemeyi günümüzde kullandığımız şekliyle kavramın felsefi analiziyle birleştirir. David Miller'ın editörlüğünü üstlendiği Liberty, yani özgürlük başlığını taşıyan eser, Isaiah Berlin'in Two Concepts of Liberty adlı denemesinin bir özetini içerir. John Stuart Mill'in On Liberty, yani hürriyet üstüne adlı eseri ise liberalizmin klasik ifadesi niteliğindedir. London Penguin Classics 1982 Hugo Adam Bede'nin editörlüğüne yaptığı Civil Disobedience in Focus yani sivil itaatsizlik mercek altında adlı kitabı Martin Luther King'in Letter from Birmingham City Jail adlı makalesi de dahil olmak üzere konuyla ilgili makalelerin ilgi çekici bir seçkisidir. Politika felsefesini daha ayrıntılı ve daha ileri bir düzeyde incelemeyi isteyenlere Will Kimlikhan'ın Contemporary Political Philosophy: An Introduction yani Çağdaş Politika Felsefesi: Bir Giriş adlı eseri günümüz politik felsefesinde geçen ana eğilimlere ilişkin eleştirel bir değerlendirme sağlar. Bununla birlikte eser yer yer anlaşılması hali güç bir çalışma olmak durumundadır. Sayfa 103. 4. bölüm. Dış dünya Dış dünyaya ilişkin bilgimiz 5 duyu yoluyla olur. Görme, işitme, dokunma, koku ve tat alma. Çoğumuz için görme duygusu anahtar rol oynar. Orada var olan dünyanın neye benzediğini veya nasıl olduğunu onu görebildiğim için bilirim. Gördüğümün orada gerçekten de olup olmadığından emin değilsem emin olmak için genellikle ona erişir ve dokunurum. Onu görebildiğim ve hatta istediğim takdirde ona dokunabildiğim ve dahi tadına bakabildiğim için çorbamda bir sinek olduğunu bilirim. Ama gördüğümü düşündüğüm şeyle fiilen önümde olan şey arasındaki tam ve gerçek ilişki nedir? Orada var olandan bir şekilde emin olabilir miyim? Acaba düş görüyor da olabilir miyim? Nesneler hiç kimse onları gözlemlemediği zamanda var olmaya devam ederler mi? Dış dünyaya ilişkin dolayımsız deneyimim şöyle ya da böyle olabilir mi? Bütün bunlar çevremizdekilerin bilgisini nasıl kazandığımızla ilgili sorulardır. Ve bu sorular bilgi teorisi veya epistemoloji diye bilinen felsefe dalının kapsamı içine girerler. Bu bölümde algı teorileri üzerinde yoğunlaşarak bir dizi epistemolojik soruyu inceleyeceğiz. Sayfa 104 Sağduyu Realizmi Sağduyu Realizmi felsefeye pek fazla bulaşmamış insanların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen bir görüştür. O kendilerini beş duyu yoluyla bilebildiğimiz bir evler, ağaçlar, arabalar, havuz balıkları, çay kaşıkları, futbol topları, insan bedenleri Felsefe kitapları benzeri fiziki nesneler dünyasının gerçekten var olduğunu kabul eder. Bu fiziki nesneler onları algılıyor olalım ya da olmayalım var olmaya devam ederler. Dahası bu nesneler az ya da çok bize göründükleri gibidirler. Havuz balıkları gerçekten de kırmızı, futbol topları hakikaten yuvarlaktır. Bu bizim duygu algısı organlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, dilimiz, derimiz ve burnumuz genelde güvenilir olduğu için böyledir. Onlar bize orada fiilen var olanın gerçekçi bir resmini verirler. Fakat bütün bir hayatı sağduyu realizminin duygu al, duyu algısıyla ilgili kabullerini sorgulamadan geçirmek pek hala mümkün olsa da bilmemiz gerekir ki bu hiçbir şekilde tatmin edici bir görüş değildir. Sağduyu realizmi duyuların güvenilirliği ile ilgili septik argümanlara pek karşı koyamaz. Biz burada daha ayrıntılı ve karmaşık dört algı teorisini yani sırasıyla Temsili realizmi, idealizmi, fenomenalizmi ve nedensel realizmi incelemeye geçmezden önce sağduyu realizminin altını kazır gibi görünen septik argümanları ele alacağız. Duyuların sağladığı veri ya da delillerle ilgili kuşkuculuk. Kuşkuculuk bizim bir şeyi kesin olarak asla bilemeyeceğimiz dünyayla ilgili en temel inançlarımızdan bile şüphe etmek için her zaman bir neden bulunduğu görüşüdür. Felsefede septik argümanlar dünya ile ilgili bilgiye erişmenin geleneksel yollarının güvenilmez olup bize gerçekten var olanın bilgisini garanti etmediğini göstermeye çalışırlar. Alt bölümlerde, aşağıdaki alt bölümlerde geçen septik argümanlar Descartes'ın Meditations yani ilk felsefe üzerine metafizik düşüncelerinin birincisine dayanmaktadır. Sayfa 105 Yanılsama Argümanı Yanılsama argümanı yani duyuların yanılabilirliğinden hareket eden kanıt, duyuların güvenilirliğini sorgulayan ve dolayısıyla sağduyu realizmini temelden yıkmakla tehdit eden septik bir argümandır. Bizler duyularımıza genellikle güveniriz ama onların bizi yanılttığı zamanlar vardır. Söz gelimi uzaktan bir dostu tanır gibi olur fakat yalnızca bütünüyle yabancı birine el sallama sıkıntı verici deneyimini herhalde çoğumuz yaşamışızdır. Düz bir sopa bir bölümüyle suya batırıldığı zaman eğri görünür. Eğer biraz önce çok tatlı bir şey yemişseniz bir elmas size pekala acı gelebilir. Belirli bir açıdan bakıldığında yuvarlak madeni para oval görünebilir. Demir rayları uzakta bir noktada birleşmeye yüz tutar. Sıcak hava yolun hareket ediyor gibi görünmesine yol açabilir. Ayna elbise loş ışıkta koyu kırmızı, ay ışığında ise pembe görünebilir. Ay ufukta aşağı indikçe daha büyük görünür. Bunlar ve benzeri duyu yanılsamaları duyuların her zaman bütünüyle güvenilir olmadıklarını gösterir. Dış dünyanın gerçekten de tam tamına göründüğü gibi olması pek muhtemel gibi görünmemektedir. Yanılsama argümanı duyularımız bizi zaman zaman yanılttıkları için belirli bir durumda o an bizi yanıltmamakta olduklarından asla emin olamayacağımızı söyler. Bu argüman duyularımızın bize dünyanın bilgisini sağladığı gündelik inancımıza Sağ realizmine meydan okuduğu için septik bir argümandır. Yanılsama argümanının eleştirisi. Kesinlik dereceleri. Uzaktan veya olağan dışı koşullarda gördüğüm nesnelerle ilgili olarak yanlışa düşebilsem dahi haklı ve makul bir kuşku içine düşemeyeceğim bir takım gözlemler vardır. Sözgelimi şu anda bir kitap yazarken basamda oturduğumdan, elimde bir dolma kalem ve de hemen önümde bir tomar kağıt bulunduğundan ciddi ciddi şüphe edemem. Aynı şekilde örneğin Japonya yerine İngiltere'de bulunduğumdan da ciddi olarak kuşku duyamam. Bazı tartışılmaz bilme durumları vardır. Öyle ki bir, biz bilgi kavramını bunlar sayesinde ve yoluyla kazanırız. Biz başka inançlardan salt bu bilgi örneklerinin oluşturduğu ard alanı sahip olduğumuz için şüphe edebiliyoruz. Bu tartışılmaz bilgi örneklerinin yokluğunda şöyle ya da böyle bir bilgi kavramımız asla olmayacağı gibi daha tartışmalı inançları kendisiyle karşılaştıracağımız veya karşılaştıracağımız hiçbir şeyimiz olmaz. Bir septik bu görüşe karşı benim kesim bilgi örnekleri gibi görünen inançlarla ilgili olarak pek hala yanılabileceğime işaret eder. Düşlerde gerçekte yatağımın içinde ölü gibi uyurken uyanık olarak yazı yazmakta olduğumu düşünmüş olabilirim. Dolayısıyla yazı yazarken düş veya yazı yazdığım yürüyasını görmediğimi nasıl olup da söyleyebilirim. Tokyo'da bir yerlerde İngiltere'de uyanık olduğum düşünü görerek mışıl mışıl uyumadığımı acaba söyleyebilir miyim? Bundan kesinlikle daha korkunç düşler gördüğüm olmuştur. Düş görme deneyiminde onu uyanık olma deneyiminden kesin sonuçlu olarak ayırabilecek bir şey var mıdır? Sayfa 106. Düş görüyor olabilir miyim? Her zaman düş görülemeyeceği. Bütün hayatımızın bir düşten ibaret olduğunu söylemek doğrusu pek anlamlı olmaz. Hep düş görüyor olsaydım o zaman bir düş kavramım hiç olmazdı. Uyanıklık kavramına sahip olmayacağım için düş görmeyi kendisiyle karşılaştıracağım ve de karşılaştıracağım bir şeyden söz edilemezdi. Sahtesi yapılmış bir banknot düşüncesi kendileriyle karşılaştırılacak hakiki banknotlar var olduğu zaman ancak anlamlı olur. Aynı şekilde bir düş düşüncesi de yalnızca onu uyanık hayat ile karşılaştırdığım zaman anlamlı olacaktır. Bu hiç kuşkusuz doğru olmakla birlikte septiğin konumuna zarar vermez. Çünkü septiğin savunduğu şey bütün hayatımızın pekala bir düşten ibaret olabileceği değil. Fakat daha ziyade belirli bir anda bizim fiilen düş görüyor olup olmadığımızı kesin olarak bilemeyeceğimizdir. Düşlerin Farklı Olmaklığı Satırları yazmakta olduğum düşünü görebileceğim veya satırları yazarken uyanık değil fakat pekala bir düş hali içinde olabileceğim düşüncesine yönelik başka bir itiraz. Düş deneyiminin uyanık hayatla ilgili deneyimlerden çok farklı olduğu ve bizim düş görüp görmediğimizi gerçekte deneyimimizin mahiyetini incelemek suretiyle söyleyebileceğimiz itirazıdır. Düşler içerisinde uyanık hayatta fiilen imkansız olan birçok olay bulunur. Onlar genelde bilinçli veya uyanık haldeyken sahip olduğumuz deneyimler kadar canlı değildirler. Düşler sisli ve müphem, kopuk kopuk, etkileyici, acayip ve benzeri olabilirler. Bunun yanında septik argüman bütünüyle düşleri uyanık hayattan ayırt edebilme yeteneğimize dayanır. Bazen gerçekte uyumak, uyumakta olduğum sırada uyanık olduğum düşünü gördüğümü başka nasıl bilebilirdim ki? Bu anı yalnızca bir deneyimin fiilen uyanık olma deneyimi diğerinin ise uyanık olma düşünü görme deneyimi olduğunu söylemenin bir yoluna sahip bulunduğum takdirde anlamlı olabilir. Bu karşılığın gücü önemli ölçüde bireyin düş deneyimine bağlıdır. Bir insanın düşleri uyanık hayattan şaşırtıcı derecede farklı olabilir. Fakat pek çok insan en azından gündelik deneyimlerinden ayırt edilemez olan bazı düşlere sahip olur ve bazı insanların uyanık yaşamı deneyimlemesi özellikle alkol ya da diğer uyuşturucuların etkisi altında bulunulduğu zaman düşe güçlü bir biçimde benzer olma niteliği kazanır. Yine rüya gören kimse uyandığı, yataktan kalktığı, giyindiği, kahvaltı ettiği ve benzeri düşünü gördüğü zaman söz konusu olan yanlış uyanma deneyimlerine de nispeten sık rastlanır. Bununla birlikte bu gibi durumlarda düş gören kişi bu deneyimlerin uyanık hayatı mı yoksa düşün mü bir parçası olduğunu sorusunu genellikle sormaz. Şu an acaba düş mü görüyorum sorusu çoğunluk ilgili kişi fiilen uyanmış oluncaya kadar yerli yerinde bir soru olmaz. Acaba düş mü görüyorum sorusunun sorulamaması. Hiç olmazsa bir çağdaş filozof 1911 ile 1960 yılları arasında yaşamış Malcolm Norman düş görme kavramının bir düş sırasında acaba düş mü görüyorum sorusunu sormayı mantıksal bakımdan imkansız hale getirdiğini savunmuştur. Bir soru sormak soruyu soran kişinin bilinçli olmasını gerektirir. Fakat Malcolm'a göre düş gördüğüm sırada uykuda olduğum için tanım gereği bilinçli değilimdir. Uykuda değilsem düş görüyor olamam. Soruyu sorabiliyorsam eğer, uykuda ve dolayısıyla da düş görüyor olamam. Sadece soru sormakta olduğum düşünü görebilirim ve bu da soruyu gerçekten sormakla aynı şey değildir. Bununla birlikte düş görme ile ilgili araştırmalar birçok insanın uyku sırasında farklı bilinç düzeylerinde olduklarını göstermiştir. İnsanlardan bazılarının düşleri bizim berrak veya vazık dediğimiz türden düşlerdir. Berrak bir düş, rüya gören kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve rüya görmeye devam ettiği bir düştür. İşte bu türden düşlerin varoluşu aynı anda hem düş görüyor ve hem de bilinçli olmanın imkansız olduğu düşüncesini çürütür. Malcolm Norman'ın düştüğü yanlış, düş görmeyi o artık terimle genel olarak anlaşılan şey anlamına gelmeyecek şekilde yeniden tanımlamak olmuştur. Onun zorunlulukla bilinçli olmayan bir hal olduğunu söylemek çok yalın bir düş görüşü meydana getirir. Sayfa 108. Sanrı Düş görmemekte olsam da bu kez sanrı içinde veya vehimlere düşmüş olmamdan söz edilebilir. Birileri gerçekte hiçbir şekilde orada olmayan şeyleri görür gibi görüneyim diye kahvemin içine sanrı uyandıran veya zihni bulandıran bir uyuşturucu atmış olabilir. Belki elimde kalem gerçekten de bulunmamaktadır. Güneşli bir günde penceremin önünde gerçekten de oturuyor değilimdir. Kahvemin içine hiç kimse halüsinojen bir madde atmamış olsa da bu kez sanrılar görmeye başlayacak kadar ağır bir alkolizm içine düşmüş olmandan söz edilebilir. Bu imkan dahilinde olabilmekle birlikte hayatımı böyle veya bu, bu durumda bu kadar kolay sürdürebilmem en yüksek derecede ihtimal dışıdır. Üzerinde oturmakta olduğum koltuk hayali bir koltuk ise o benim ağırlığımı nasıl taşır? Buna verilecek bir karşılık benim her şeyden önce daha baştan bir oturma sanrısı içine düşmüş olduğuma işaret eder. Gerçekten de biraz önce halüsinojenik bir uyuşturucu almış veya dolu bir pernot şişesini boşaltmış olarak taş zemin üzerinde boylu boyunca uzanmış yatarken kendimi çok rahat bir koltuğa yerleşmekte gibi düşünebilirim. Bir kavanoz içindeki beyin mi? Dış dünya ve benim dış dünya ile olan ilişkin bağlamında bu türden bir kuşkuculuğun en aşırı versiyonu benim hiçbir şekilde bir bedene sahip olmadığımı tahayyül etmekten oluşur. Ben kimyasal maddelerle dolu bir kavanozda yüzen bir beyinden ibaretim. Kötü ve cin fikirli bir bilim adamı beynimi bende duyumsal deneyim yanılsamasına yol açacak şekilde bağlamıştır. Başka bir deyişle bilim adamı bir tür deneyim makinesi yaratmıştır. Ben bizzat kendim söz konusu olduğum sürece kalkıp bir gazete satın almak üzere gazete bayine gidebilirim. Bununla birlikte ben bütün bunları yaptığım zaman gerçekte olup biten her şey Bilim adamının beynimdeki belirli bir takım sinirleri bende bunları yapma sanfısı yaratacak şekilde uyarmasından ibarettir. Beş duyu yoluyla oluşmakta olduğunu düşündüğüm bütün deneyimler gerçekte bu kötü niyetli bilim adamının benim cisimleşmemiş beynimi uyarmasının bir sonucudur. Bilim adamı bu deneyim makinesiyle benim gerçek hayatta sahip olabildiğim duyumsal deneyimlere sahip olmamı sağlar. Beynimdeki sinirlerin kompleks bir biçimde uyarılması suretiyle bilim adamı bende televizyon seyrettiğim, Maraton koşmakta olduğum bir kitap yazdığım, pasta yemekte olduğum veya yapabildiğim başka herhangi bir şeyi yapmakta olduğum yanılsamasını yaratabilir. Bu durum ilk bakışta göründüğü kadar uzak bir ihtimal değildir. Bilim adamları deneyimin edimsel gerçeklik makineleri olarak bilinen bilgisayar uyaranları ile ilgili olarak deneyler zaten yapmaktadırlar. Kötü ve cin fikirli bilim adamı öyküsü filozofların düşünce deneyi adını verdikleri deney türünün bir örneğidir. Bu, kavramlarımızın ve gündelik kabullerimizin belirli özelliklerini açıklıkla görmemizi sağlamak amacıyla tasarımlanan düşsel bir durumdur. Bir düşünce deneyinde tıpkı bilimsel deneyde olduğu gibi filozof, hayli karmaşık ayrıntıları bir tarafa bırakarak ve olup bitenleri kontrol altında tutmak suretiyle incelenen kavramla ilgili bir takım keşiflerde bulunur. Bizim örneğimizde düşünce deneyi, deneyimimizin nedenleriyle ilgili olarak yaptığımız bazı kabulleri gözler önüne sermek amacıyla tasarımlanmıştır. Acaba deneyimimde bu düşünce deneyinin gerçekliğin doğru bir resmini vermediğini benim yalnızca bilim adamının laboratuvarının bir köşesine atılmış bir kavanoz içindeki bir beyin olmadığımı gösterebilecek bir şeyler var mıdır? Sayfa 110. Bellek ve mantık Benim tam tamına bir kavanoz içindeki bir beyin olabileceğim düşüncesi kuşkuculuğun aşırı bir türü gibi görünebilmekle birlikte şüphenin gecinden geçirilmeye muhtaç başka kabuller gerçekten de hala vardır. Şimdiye kadar tartışmış olduğumuz argümanlar belleğin az ya da çok güvenilir olduğunu varsayar. Geçmişte duyularımızın güvenilmez olduklarını anımsadığımız zaman belleğimize dayanan bu anıların salt ingelememizin eseri veya hüsnü kuruntu olmayıp gerçekten de birer anı olduklarını kabul ederiz. Ve bir takım sözcükleri kullanan her argüman bizim kullanılan sözcüklerin anlamlarını doğru anladığımızı varsayar. Ama yine de bellek tıpkı duyularımızın tanıklığı gibi dikkate değer ölçüde güvenilmezdir. Aynen bütün deneyimlerimin benim pekala bir kavanoz içindeki kötü ve cin fikirli bir bilim adamı tarafından istenildiği gibi uyarılıp manipüle edilebilen bir beyin olabileceğim görüşüyle bağdaşabilmesi gibi bellek de 1872 ile 1970 yılları arasında yaşamış Bertrand Russell'ın işaret ettiği üzere içindeki bütünüyle gerçek dışı bir geçmişi anımsayan herkesin sıfır kilometre belleklere sahip olduğu bir dünyanın 5 dakika önce varlığa gelmiş olabileceği görüşüyle bağdaşır. Bununla birlikte belleğin güvenilirliğini ciddi olarak sorgulamaya başladığımız takdirde o zaman her tür iletişimi imkansız hale getiririz. Sözcüklerimizin anlamlarıyla ilgili anılarımızın genelde güvenilir olduklarını varsayamıyorsak o zaman kuşkuculuğu tartışabilmemizin dahi bir yolu olmaz. Aynı şekilde daha bir kavanoz içindeki beyni istediği gibi uyarıp manipüle eden kötü niyetli bilim adamı ile ilgili düşünce deneyinin de sözcüklerin onun gelmelerini istediği anlama geldiğini bizi inandırmak şahsımıza eziyet eden kişinin muhtemelen gücü dahilinde olduğu için belleğin güvenilirliği ile ilgili şüpheciliği gündeme getirdiği savunulabilir. Septiklerin seyrek olarak kuşkuyla karşıladıkları ikinci bir kabul türü mantığın güvenilirliği ile ilgilidir. Çünkü septikler mantığın gerçekten de güvenilir olup olmadığını sorguladıklarında bu onların konumunu da temelden sarsar. Septikler mantığa dayanan argümanlar kullanırlar. Onların amaçları kendi kendileriyle çelişmek değildir ancak onlar hiçbir şeyin kuşkudan bağışık olmadığını kanıtlayacak mantıksal argümanlar kullandıklarında bu kendilerinin mantıksal argümanlarının da geçerli olmayabilecekleri anlamına gelir. Dolayısıyla septikler şöyle ya da böyle argümanlar kullandıklarında tutarlı olacaklarsa eğer kendisinin kesinlikten yoksun olduğunu söyleyecekleri bir şeye bütün güçleriyle dayanır görünürler. Bu itirazlar bununla birlikte yanılsama argümanına cevap olmaktan uzaktırlar. Onlar sadece kuşkuculuğun sınırları olduğunu önerirler. Zira en aşırı septiğin bile bulunmak zorunda olduğu bir takım kabuller vardır. Sayfa 111. Düşünüyorum o halde varım. Hal böyleyse eğer emin olabileceğim hiçbir şey yok mudur? Bu septik soruya düşünce tarihinin bildiği en ünlü ve önemli cevap Dekat tarafından verilmiştir. O bütün deneyimin beni ölçüp biçerek aldatan birinin veya bir şeyin o cin fikirli kötü bir bilim adamı yerine kötü cin düşüncesini kullanmıştı. Eseri olabilse dahi aldatılmış olmam olgusunun iyi kendisinin bana kesin bir şey gösterdiğini savunmuştur. Var olmasaydım eğer aldatanın aldatacağı hiçbir şey bulunmayacağı için o benim var olduğunu gösterir. Bu argüman düşünüyorum o halde varım anlamına gelen latince cogito ergo sumdan hareketle çoğunluk cogito argümanı diye bilinir. Cogito'nun eleştirisi bazı insanlar Cogito argümanına ikna edici bulmuşlardır. Bununla birlikte onun sonuçları olağanüstü sınırlıdır. Düşünmekte olmamın var olduğumu kanıtladığı olgusunu kabul etsek bile o benim düşünen bir şey olmak dışında ne olduğum hakkında hiçbir şey söylemez. Gerçekte aralarında A yerinde bulunduğu bazı filozoflar bunun dahi çok ileri gittiğini öne sürmüşlerdir. Buna göre dekat düşünüyorum ifadesini kullanmakla yanlışa düşmüştür. Onun genel septik yaklaşımıyla tutarlı kalmış olması durumunda düşünceler vardır demiş olması gerekirdi. O düşünceler varsa eğer o zaman düşünen birinin de olması gerektiği kabulünde bulundu. Ama bu da kuşkuya açıktır. Belki düşünceler düşünenlerden bağımsız olarak var olabilirler. Her düşünenin bir düşünene muhtaç olduğuna bizi inanmaya sevk eden şey belki de yalnızca dilimizin yapı kazanma tarzından başka hiçbir şey değildir. Dolayısıyla düşünüyorumdaki benin tıpkı yağmur yağyor önermesinde olduğu gibi tössel herhangi bir şeye gönderimde bulunması gerekmez. Sayfa 112. Temsili Tasarımsal Realizm. Sağduyu realizminin konumunu tartışmaya başladığımız noktanın itibaren epeyce bir yol almış bulunuyoruz. Duyularla ve düş görüyor olup olamayacağımız sorusuyla ilgili septik argümanları incelerken bu türden felsefi şüphenin kapsamı ve sınırlarının ne olduğunu gördük. Bu süreç içinde sağduyu realizminin kimi sınırlılıklarını da keşfettik. Özellikle yanılsama argümanı duyuların bize dış dünyanın doğasıyla ilgili olarak hemen her zaman doğru malumat verdiği kabulünün makul ya da elle tutulur olmadığını gösterdi. Duyularımızın bizi çok kolaylıkla yanıltabilmeleri olgusu, nesnelerin gerçekten de göründükleri gibi oldukları görüşüne beslediğimiz güveni ortadan kaldırmak için fazlasıyla yeterli olmalıdır. Temsili, tasarımsal realizm, sağduyu realizminin belli bir değişime uğramış bir versiyonudur. O, bütün algıların dış dünyanın içsel temsillerinin tasarımlarının ay ayırdığında olmanın bir sonucu olduğunu ima ettiği için temsili diye nitelenir. Buna göre bir martı gördüğüm zaman ona sağ realizminin telkin ettiği şekilde dolayımsız olarak görüyor değilimdir. Kuşla dolayımsız bir duysal temasım söz konusu olamaz. Ayrıldığımda olduğum şey martının içsel bir resme benzer bir şey olarak zihinsel bir tasarımı veya temsilidir. Görsel deneyimim ona her ne kadar martı tarafından neden olunmuş olsa da doğrudan doğruya martıya ilişkin bir deneyim değil fakat bunun yerine martının duyularımca üretilen temsil veya tasarımıyla ilgili bir deneyimdir. Temsili tasarımsal realizm yanılsama argümanı tarafından ortaya konan itirazlara bir cevap sağlar. Renk örneğini ele alalım. Aynı elbise farklı ışıklar altında görüldüğü zaman oldukça farklı görünebilir. O koyu kırmızıdan siyaha kadar hemen bütün renkleri alabilir. Elbisenin kendisinden yapılmış olduğu kumaşın ipliklerini daha yakından incelemiş olsaydık muhtemelen onların belli bir takım renklerin bir karışımı olduklarını görecektik. Onun nasıl göre, algılandığı görene de bağlı olacaktır. Renk körü olan biri pekala onu benim göreceğimden farklı bir biçimde görebilir. Bütün bu gözlemler dikkate alındığında elbisenin gerçekten de kırmızı olduğunu söylemek pek anlamlı gibi görünmemektedir. Onun kırmızılığı algılayandan bağımsız değildir temsili tasarımsal realizm, işte bu fenomeni açıklayabilmek için birincil ve ikincil nitelikler anlayışını gündeme getirir. Birincil ve ikincil Nitelikler Söz konusu birincil ve ikincil nitelikler görüşünden yararlananların başında 1632 ile 1704 yılları arasında yaşamış John Locke gelir. Bu görüşe göre birinci nitelikler bir nesnenin onun algılanmış olduğu koşullardan bağımsız olarak veya algılanıp algılanmadığına bakılmaksızın fiilen sahip olduğu niteliklerdir. Birinci nitelikler arasında şekil, büyüklük ve hareket yer alır. Bütün nesneler ne kadar küçük olurlarsa olsunlar bu niteliklere sahiptirler ve loka göre bizim bu niteliklere ilişkin temsillerimiz nesnelerdeki niteliklere çok benzer. Bilim özellikle nesnelerin birinci nitelikleriyle ilgilenir. Bir nesnenin birinci niteliklerce belirlenen yüzeyi ikinci niteliklere ilişkin deneyime yol açar. İkincil nitelikler ise renk, koku ve tadı ihtiva eder. Bu nitelikler kırmızılık, kırmızı bir elbisenin şöyle ya da böyle bir parçası olacak şekilde algıladığımız nesnelerde gerçekten de varmış gibi görünür. Oysa kırmızılık gerçekte normal bir gözlemcide normal koşullar altında kırmızı bir imge ya da suret yaratma gücüdür kırmızılık kırmızı bir kırmızı kırmızı bir elbisenin şeklinin olduğu tarzda bir parçası değildir. İkincil niteliklerin izlenimleri fiili nesnelere benzemezler fakat daha ziyade en azından kısmen bizim her nasılsa sahip bulunduğumuz duyumsal sistemin bir ürünü olmak durumundadırlar. Temsili, tasarımsal realistlere göre kırmızı bir elbise gördüğümüz zaman gerçekte imgeye neden olan kırmızı elbiseyle çeşitli şekillerde eşleşen bir zihinsel imge ya da sureti görmekteyiz. Kırmızı elbisenin imge ya da suretteki kırmızılığı elbisenin bir ikinci niteliği gerçek elbisenin fiili niteliklerine benzemez. Oysa elbisenin imge veya suretteki şekli yani elbisenin birinci niteliği gerçek elbisenin fiili niteliklerine çok tipik bir biçimde benzer. Sayfa 114 Temsili tasarımsal realizmin eleştirisi Kafanın içindeki algılayan Temsili tasarımsal realizme dönüp bir eleştiri onun algıyı anlama problemini gerçekte bir adım daha geriye itmesidir. Temsili realizme göre bir şeyi algıladığımız zaman onu bir tür zihinsel temsil yoluyla algılarız. Dolayısıyla birini bana doğru gelirken görmek bu olayla ilgili bir film izlemeye benzer. Fakat hal böyleyse eğer o zaman perdedeki görüntüyü yorumlamak dediğimiz bu şey nedir? Bu kafamın içinde olup bitenleri yorumlamak üzere oturmuş bulunan küçük birinin olmasına benzer. Ve muhtemelen bu küçük kişinin de kafasının içinde yorumu yorumlamakla uğraşan daha küçük birinin olması gerekecek ve bu böyle sonsuzca devam edip gidecektir. Kafamın içine yerleşmiş sonsuz sayıda küçük yorumcuya sahip olmam pek muhtemel değildir. Gerçek dünyanın bilinemez olması Temsili tasarımsal realizme yönelik bir diğer eleştiri onun gerçek dünyayı bilinemez ya da daha ziyade yalnızca dolayımlı olarak bilinebilir bir hale getirmesidir. Zira görünüşe göre bizim bir şekilde deneyimleyebildiğimiz her şey dünyaya ilişkin zihinsel temsil veya tasarımlarımız olup bu temsil tasarımları fiili dünyayla karşılaştırmanın bir yoluna sahip değiliz. Sanki her birimiz dışarı çıkmamıza hiçbir şekilde izin verilmeyen özel bir sinemada tuzağa düşürülmüş gibiyiz. Perdede çeşitli filmler görüyor ve onların gerçekte dünyayı en azından temsil edildiklerini gördüğümüz nesnelerin birinci nitelikleri yoluyla Fiilen olduğu şekliyle gösterdiklerini kabul ediyoruz. Fakat kabulümüzün doğruluğunu sınamak üzere sinemanın dışına çıkmamıza izin verilmediği için filmler, filmlerde gösterilen dünya ile fiili dünya arasındaki benzerliğin tam olarak ne kadar yakın bir benzerlik olduğundan hiçbir zaman emin olamıyoruz. Söz konusu teori nesnelerin birinci nitelikleriyle ilgili zihinsel temsil ya da tasarımlarımızın dış dünyadaki nesnelerin fiili niteliklerine benzediğini öne sürdüğü için bu özellikle temsili tasarımsal realizm açısından tam bir problem oluşturur. Ama bunun doğru yani yakın benzerliğin gerçek olduğunu test etmenin bir yoluna sahip değilsem ona inanmak için hiçbir nedenim olmaz. Bir madeni parayla ilgili zihinsel temsilim dairesel ise bilinmelidir ki bu temsilin paranın fiili şeklinde tekabül edip etmediğini sınamanın hiçbir yoluna sahip değilimdir. Ben duyularımın sağladığı verilerle sınırlanmışımdır ve bunlar da zihinsel temsiller yoluyla iş gördükleri için madeni paranın fiili özelliklerinin dolayımsız bilgisine hiçbir zaman sahip olamam. Sayfa 115 İdealizm İdealizm, temsili, tasarımsal realizm için söz konusu olan güçlüklerin bazılarından sakınan bir teoridir. İdealizmde bu sonuncu teori gibi duyumsal girdileri dünyaya ilişkin deneyimimizin temel bileşeni yapar. Dolayısıyla o da bütün deneyimimizin dünyaya ilişkin deneyimden ziyade zihinsel temsillerimizin deneyimi olduğu düşüncesine dayanır. İdealizm bununla birlikte temsili tasarımsal realizmden bir adım daha ileri gider. O dış dünyanın var olduğunu söylemenin temsili tasarımsal realizme yönelik eleştirilerimizde de görmüş olduğumuz gibi bu dünya bilinemez olduğu için hiçbir şekilde haklılandırılamayacağını savunur. Bu çok saçma görünür. Bir kimse nasıl olur da dış dünyadan söz etmekle yanlışa düştüğümüzü ciddi ciddi savunabilir. Çünkü mevcut tüm deliller bunun tam karşısına işaret etmektedir. Bir idealist buna fiziki nesnelerin Aziz Paul Katedrali'nin masamın başka insanların ve benzeri Yalnızca algılandıkları zaman var oldukları karşılığını verir. Deneyimlerimizin ötesinde gerçek bir dünyanın var olduğunu öne sürmeye hiçbir şekilde ihtiyaç duymamaktayız. Bilebileceğimiz her şey deneyimlerimizden ibarettir. Bir gitar görsel deneyimine sahibim demek yerine hemen orada gitarımı görüyorum demek bize çok daha uygun gelse, gelse de idealist bunlardan ikincisinin sadece birincisi için kullanılan uygun bir deyim veya kalıp olduğunu savunur. Gitarım sözcüğü algılarımdan bağımsız olarak var olan fiziki bir nesneye değil de tekrarlanmakta olan bir duyu deneyimleri kalıbı veya örneğine gönderimde bulunmanın bir yoludur. Hepimiz çeşit çeşit filmler izlemekte olduğumuz kendi bireysel sinemalarımıza kapatılmış bulunuyoruz. Bununla birlikte sinemalarımızın dışında gerçek bir dünyada var değildir. Sinemadan gidebileceğimiz bir yer olmadığı veya dışarıda hiçbir şey bulunmadığı için çıkamıyoruz. Filmler bizim biricik gerçekliğimizi meydana getirir. Perdeyi hiç kimse izlemediği zaman sinema makinesinin ışığı sönmekle birlikte projektörden yansıyan film oynamaya devam eder. Perdeye yeniden bakmaya başladığımda ışık tekrardan yanar ve film kaldığı yerden aynen devam eder. Bunun bir sonucu idealist için nesnelerin yalnızca algılandıkları sürece var olduklarıdır. Bir nesne benim özel sinema perdeme yansıtılmadığında artık var olmaz. En ünlü idealist olan 1685-1753 yılları arasında yaşamış psikopos George Berkeley, "esse est percipi" demiş, yani var olmanın algılanmış olmak olduğunu öne sürmüştür. Dolayısıyla elbette başka kimsenin bütün şeyleri algılamaması koşuluyla bir odadan çıktığım zaman o artık var olmaz. Gözlerimi kapattığımda dünya gözden kaybolur. Gözümü kırptığımda önümde olan her neyse bundan böyle orada olmaz. Sayfa 116. İdealizmin eleştirisi Bu algı teorisi ilk bakışta sanrı ve düşleri açıklayamama güçlüğüyle ile karşı karşıya gibi görünür. Deneyimlediğimiz her şey kendi idelerimiz ise eğer, gerçeklik ile hayal veya kuruntuyu birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Bununla birlikte idealist bunu açıklayabilir. Fiili fiziki nesneler idealiste göre tekrarlanan duyumsal malumat model veya kalıplarıdır. Benim gitarım öngörülebilir tarzlarda sık sık ortaya çıkan bir duysal malumat kalıbından başka hiçbir şey değildir. Benim görsel gitar deneyimlerim, dokunma duyumun kapsamı içine giren gitar deneyimlerim ile uyuşmaktadır. Duvarda asılı duran gitarımı görebilmekteyim. Daha sonra yanına gidip ona dokunabilirim. Gitar deneyimlerim birbirlerine düzgün ve düzenli bir tarzda bağlanır. Bir gitar vehmi veya sandısına kapılmış olsaydım, o zaman deneyimlerim arasında böylesi bir karşılıklı ilişki olmayacaktı. Gitar çalmaya yöneldiğinde dokunma duyumla ilgili beklenen deneyimlere muhtemelen sahip olmayacaktım. Belki görsel gitar deneyimlerim bütünüyle öngörülmedik tarzlarda gelişecekti. Gitarım gözümün önünde maddileştikten sonra muhtemelen birden dağılıp gidecekti. Yine aynı şekilde bir idealist bizim düşlerle uyanık yaşamı, duyu deneyimlerinin birbirlerine farklı bağlanma tarzlarına hesaba katmak suretiyle birbirlerinden nasıl ayırabildiğimizi açıklayabilir. Başka bir deyişle bir deneyimin bir sanrı mı, bir düş mü yoksa gerçek bir yaşam deneyimi mi olduğunu tespit veya teşhis eden yalnızca dolayımsız deneyimin doğası olmayıp onun diğer deneyimlerle olan ilişkisi yani genel deneyim bağlamıdır. Tek benciliğe götürmesi İdealist algı teorisine yönelik büyük bir büyük eleştiri onun gerçekten var olanın yalnızca benim zihnim olduğu ve başka her şeyin benim bir icadım veya yaratımım olduğu görüşü diye tanımladığımız tek bencilliğe götürür gibi göründüğü eleştirisidir. Deneyimleyebildiğim şeyler yalnızca kendi idelerim ise bu sadece hiçbir nesnenin değil fakat başka hiç kimsenin de var olmadığı sonucuna götürür. Başka insanların varoluşu ile ilgili olarak tam tamına fiziki nesnelerin varoluşu için sahip olduğum delillere yani tekrarlanan duysal malumat kalıplarına sahibim. Fakat bu takdirde deneyimime neden olan fiili fiziki nesnelerin var oldukları düşüncesinin imkansız bir düşünce olduğunu söylediğimiz için zihnimdeki bir ide dışında hiçbir şey var olmaz. Bütün dünya ve içindeki her şey muhtemelen zihnimin bir yaratısıdır. Belki hiç kimse var olmamaktadır. Benim sinema örneğimin diliyle ifade edecek olursak müstakil ve çok çeşitli filmlerden oluşan repertuarı ile birlikte kendi özel sinemam herhalde var olan biricik şeydir. Başka sinemalar olmadığı gibi sinema dışında da hiçbir şey yoktur. Tek benciliğe götürüyor olması bir teori için neden bir eleştiri olsun? Bu soruya verilecek bir cevap tek benciliğin ciddi ve eline tutulur bir felsefi konumdan ziyade bir tür zihin bozukluğu veya akıl hastalığına, bir tür megalomaniye yakın olmasıdır. Jean-Paul Sartre tarafından Being and Nothingness yani Varlık ve Hiçlik adlı eserinde kullanılan daha ikna edici ya da inandırıcı bir cevap herhalde hepimizin hemen her eylemde kendi zihnimiz dışında başka zihinlerinde olduğuna inandığımızı ifade ettiğimiz şeklindedir. Başka bir deyişle bu bizlerden her birinin istediğimiz takdirde kolaylıkla benimseyebildiğimiz bir konum veya tavır türü değildir. Başka insanların da var olduklarını kabul etmeye o kadar alışmışızdır ki tutarlı bir tek tekvenci olarak davranmak pek anlaşılabilir bir şey değildir. Örnek olarak utanma ve mahcubiyet benzeri sosyal duyguları alalım. Söz gelimi birini kapı deliğinden röntgenlemek gibi, yap gibi yaparken görünmekten hiç hoşlanmayacağım bir iş üstünde yakalanırsam bundan çok muhtemelen utanç duyarım. Ama eğer bir tek benci isem böyle bir şey yani utanç duymak anlamsız olur. Başka her şeyi bir tarafa bırakın utanç kavramının kendisi anlamsız olacaktır. Çünkü bir tek benci olarak kendimin var olan biricik zihin olduğuna inanırım. Dolayısıyla beni yargılayacak başka hiç kimse yoktur. Aynı şekilde bir tek benci olarak mahcubiyet duymak da saçma olur. Çünkü böyle bir konumda kendim dışında karşısında mahcup olacağım hiç kimse yoktur. Deneyimlerimizin ötesindeki bir dünyanın varoluşuna beslediğimiz inancın derecesi o kadar belirleyicidir ki, felsefi bir konumun tek benciliğe götürdüğünü göstermek, onun makuliyeti ve kabul edilirliğini büsbütün ortadan kaldırmaya yeter. En basit açıklama İdealizmi başka temeller üzerinde de eleştirmek mümkündür. Dolayımsız olarak sadece kendi duyu deneyimlerimizi bilebileceğimiz konusunda idealist ile uyuşsak bile bu kez söz konusu deneyimlere neyin neden olduğunu ve onların niçin düzgün kalıplar halinde ortaya çıkıp düzenli bir akış içinde olduklarını sorabiliriz. Duyu deneyimlerinin gündelik dilde fiziki nesneler dediğimiz şeyler biçiminde bu kadar kolaylıkla tanzim edilmelerinin veya düzen kazanmalarının nedeni nedir? Buna verilecek en açık ve en gerçekçi cevap fiziki nesnelerin dış dünyada fiilen var oldukları ve bizim onlara ilişkin duyu deneyimlerimize neden olduklarıdır. 1709-1784 yılları arasında yaşamış Samuel Johnson'ın psikopos Berkeley'in idealizmine bir cevap olarak büyük bir taşa var gücüyle tekme atıp onu yani Berkeley'in idealizmini işte böyle çürütürüm dediği zaman anlatmak istediği şey hiç kuşku yok ki budur. Berkeley duyu deneyimimize neden olan neden olanın fiziki nesneler değil de Tanrı olduğunu öne sürmüştür. Tanrı bize düzenlenmiş veya düzen kazanmış duyu deneyimi vermiştir. Tanrı tek tek her nesneyi bütün zamanlar boyunca algılar. Bundan ötürü dünya insanlar tarafından algılanmadığı zaman da var olmaya devam eder. Bununla birlikte Tanrı'nın varoluşu birinci bölümde de görmüş olduğumuz üzere muhakkak addedilemez. Birçok insan için deneyimimizin nedenlerine ilişkin bir açıklama olarak fiili fiziki nesnelerin varoluşu çok daha kabul edilebilir bir hipotez olmak durumundadırlar. İdealist bir şeyin var olması için algılanması gerektiğine inanır. Bu inancın bir nedeni, bir kimse için bunun karşısının söz konusu olup olmadığını görmeye kalkışmasının mantıksal olarak imkansız olmasıdır. Hiç kimse benim gitarımın var olmaktan çıkıp çıkmadığını onu algılayan tek kişi dahi olmadığı zaman bilemez. Çünkü söz konusu gözlemi yapabilmek için birinin onu algılaması gerekir. Hal böyle olsa bile yine de benim gitarımın algılanmadığı zamanda var olmaya devam ettiği olgusuna işaret eden çok büyük miktarda delil bulunmaktadır. Gitarımın sabah uyandığım zamanda duvarda niçin duvarda, asılı, duvarda hala asılı olduğunun en basit açıklaması hiç kimsenin onu hareket ettirmemiş, ödünç almamış veya çalmamış olması ve onun gece boyunca algılanmadan var olmaya devam etmesidir. Fenomenalizm teorisi idealizmin bu oldukça anlaşılır hipotezi hesaba katan bir gelişimidir. Sayfa 119 Fenomenalizm İdealizm gibi fenomenalizm de bizim dolayımsız olarak hiçbir zaman dış dünyayı değil de yalnızca duyu deneyimini bilebileceğimiz düşüncesine dayanan bir algı teorisidir. Fenomenalizmin idealizmden farklılaştığı yer onun fiziki nesnelere ilişkin yorumu ya da açıklamasıdır. İdealistlerin bir fiziki nesne kavramımızın bir duyu deneyimleri öbeği için bir kısaltma veya gündelik amaçlara uygun düşen herhangi bir deyim olduğunu savunduğu yerde John Stuart Mill gibi fenomenalistler fiziki nesnelerin saf fiili ve mümkün duyu deneyimleri kalıpları yoluyla betimlenebileceklerini düşünürler. Gitarıma ilişkin duyu deneyimi imkanı ben ona fiilen bakmadığım veya dokunmadığım zaman dahi devam eder. Fenomenalistler fiziki nesnelerin bütün tasvirlerinin fiili ya da hipotetik duyu deneyimlerine ilişkin tasvirlere dönüştürülebileceklerine inanırlar. Fenomenalist de kendi sinemasına kapatılmış filmler izlemekte olan birine benzer. Fakat perdede temsil edilen şeylerin artık gösterilmedikleri zaman varoluşlarının son bulduğuna veya varlıktan çıktıklarına inanan idealistin tersine, Fenomenalist bu nesnelerin o anda perdeye yansıtılmamış olsalar dahi mümkün deneyimler olarak var olduklarına inanır. Dahası fenomenalist perde üzerinde görünen veya görünebilen her şeyin fiziki nesnelerin gönderimde bulunulmadan duyu deneyiminin diliyle betimlenebileceğine inanır. Fen fenomenalizm şu şekilde eleştirilebilir. Sayfa 120 Fenomenalizmin Eleştirisi Nesneleri betimlemenin güçlüğü Gitarım yatak odamın duvarında asılı durmaktadır gibi bir fiziki nesne önermesini salk duyu deneyimleri yoluyla ifade etmek olağanüstü güç ve karmaşık bir şeydir. Nitekim fiziki nesneleri bu şekilde betimleme yönündeki bütün teşebbüsler şimdiye kadar başarısız olmuştur. Tek bencilik ve özel dil argümanı İdealizm gibi fenomenalizm de tek benciliğe götürür gibi görünmektedir. Başka insanlar tam tamına benim bir şekilde sahip olabileceğim fiili ya da mümkün algısal deneyimlerdir. Tek benciliğe yöneltilmiş kimi itirazları daha önce gözden geçirdik. İlk olarak Ludwig Wittgenstein tarafından kendisinin philosophical investigations yani felsefi soruşturmalar adlı eserinde kullanılan bir argüman olan özel dil argümanı fenomenalizmin bu boyutu için başka bir itiraz ortaya koyar. Fenomenalizm tek tek her kişinin tikel deneyimleri yalnızca kendi dolayımsız deneyimi temeli üzerinde teşhis edip adlandırabileceğini varsayar. Duyumun söz konusu teşhisi ve yeni baştan teşhis edilmesi kamusal fiziki nesnelerin varoluşuna değil de özel deneyime dayanır. Özel dil argümanı duyumları böyle kişiye özel bir biçimde adlandırma ve yeni baştan teşhis etmenin söz konusu olamayacağını gösterir ve dolayısıyla fenomenalizmi temelden sarsar. Bütün diller kurallara ve kurallarda onların doğru uygulanmış olup olmadıklarını test etme yollarının olmasına bağlıdır. Şimdi bir fenomenalistin bir kırmızı duyumuna sahip olduğunu varsayın. O bu duyumun kendisinin kırmızı diye etiketlediği diğer duyumlarla aynı renk olduğunu nasıl test edebilir? Bunu test etmenin hiçbir yolu yoktur. Çünkü fenomenalist için onun kırmızı olmasıyla kendisinin onun kırmızı olduğunu düşünmesi arasında hemen hiçbir ilişki ya da ortaklık yok gibidir. Bu bir kimsenin trenin saatinin zamanını anımsamaya çalışmasına veya belleğini gerçek tarifeyle değil de yine kendisiyle kontrol etmesine benzer. Bu açık ve kamusal bir kontrol değil fakat özel bir sınamadır ve kırmızı sözcüğünün kamusal kullanımının doğru olduğundan emin olmak için kullanılamaz. Dolayısıyla bir fenomenalistin deneyimini bu kendi kendini tasdik edip doğrulayan dilde betimleyebileceği kabulü yanlış bir kabuldür. Sayfa 121. Nedensel Realizm Nedensel Realizm, duyu deneyimimizin nedenlerinin dış dünyadaki fiziki nesneler olduğunu kabul eder. Nedensel Realizm, kendisine çıkış noktası olarak duyularımızın temel biyolojik işlevinin çevremizde yolumuzu bulmada bize yardım etmek olduğu gözlemini alır. Çevremizle ilgili inançları duyularımız aracılığıyla kazanırız. Nedensel Realizm'e göre gitarımı gördüğüm zaman fiilen olup biten şey, Gitardan yansıyan ışık ışınlarının retinama ek olarak beynimin diğer bölgeleri üzerinde belirli bir takım etkilere neden olmasıdır. Bu beni görmekte olduğum şeyle ilgili olarak belirli bazı inançlara sahip olmaya götürür. İşte inançları kazanma deneyimi, gitarımı görme deneyimidir. Algısal inançları kazanma yolumuz onlara herhangi bir başka yoldan giderek erişmemiz söz konusu olamayacağı için önem taşır. Benim için gitarımı fiilen görmede, gitarımla ilgili olarak sahip olduğum inançların nedeninin gitarım olması ötsel bir önem arz eder. Görmede uygun ve gerçek nedensel bağ, retinama ışık ışınlarını yansıtan bir nesne tarafından ve bu malumatın daha sonra beynimde işlenmesi suretiyle kurulan bağdır. Sözgelimi uyuşturucuların etkisi altında bulunuyor ve bir takım sanrılar görüyorsam eğer bu gitarımı görme durumu asla oluşturmaz. İnançlarımın nedeni uyuşturucu değil de gitar olmuş olmak durumundadır. Görme, çevremizdekiler hakkında malumat elde etmekle ilgili bir konudur. Temsili tasarımsal realizm gibi nedensel realizmde algılanıyor olsun ya da olmasın, var olmaya devam eden bir dış dünyanın gerçekten de var olduğunu kabul eder. O yine duyu organlarımız yoluyla kazandığımız inançların genelde doğru olduklarını kabul eder. Duyu alıcılarımızın evrim süreci içindeki doğal ayıklanmanın bir sonucu olarak oldukları gibi olmalarının nedeni budur. Onlar çevremiz hakkında bize doğru bilgi verme eğilimindedirler. Nedensel realizmin rakip algı teorileri karşısında bir diğer büyük avantajı da var olan bilgimizin algıladıklarımızı etkilemesi olgusunu kolaylıkla açıklayabilmesidir. Bilgilenme sürecinde sınıflama sistemimiz ve mevcut bilgimiz gelen malumatı nasıl ele alacağımızı neyi doğru ve uygun diye seçip yorumlayacağımızı dolayımsız bir biçimde ve kesinlikle etkiler. Bu konuya bir sonraki bölümde gözlem bahsinde yeniden döneceğiz. Sayfa 122. Nedensel realizmin eleştirisi Görme Deneyimi Nedensel realizme yönelik en temel eleştiri, onun bir şeyi görmenin fiilen neye benzediğini tam ve gereği gibi açıklayamaması, yani görmenin niteliksel boyutunu az ya da çok atlamasıdır. O algılama deneyimini bir tür malumat toplamaya indirger. Buna rağmen nedensel realizm bugüne kadar ortaya konmuş en tatmin edici algı teorisidir. Gerçek dünyayı varsayması Nedensel realizm onu algılayan insanlardan bağımsız olarak var olan bir gerçek dünyanın orada olduğu kabulünde bulunur. Bu metafiziksel bir kabul olarak bilinen bir şeydir. Başka bir deyişle o gerçekliğin doğasıyla ilgili bir kabuldür. İdealist yönelimleri olan birileri bu metafiziksel kabulü elbette kabul edilemez bir şey olarak görür. Bununla birlikte çoğumuz biz, bizden bağımsız olarak var olan gerçek bir dünyanın var olduğu inancıyla kendimizi önemli ölçüde bağlamış olduğumuz için bu kabul nedensel realizme yönelik bir eleştiriden ziyade onun lehine bir husus olarak görülebilir. Sonuç bu bölümde dış dünya ve bizim onunla olan ilişkimizle ilgili büyük felsefi teorilerden bazılarını tetkik ettik. Bundan sonraki bölüm ise dünya bilmenin özel bir yolu yani bilimsel araştırma üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ek okuma önerileri Rene Descartes'ın septik argümanları meditations yani ilk felsefe üzerine metafizik düşüncelerinin birincisinde, cogito argümanı ise ikincisinde ortaya konur. Bunlardan her ikisi Discourse on Method and the Meditations kitabında bulunmaktadır. Dipnot İngilizce'de bir arada basılmış olan bu iki kitabın Türkçedeki çevirileri şunlardır. Descartes Metod Üzerine Konuşma Sosyal Yayınları İstanbul 1984 Bu eserin Türkçe'ye İbrahim Etem Mesut tarafından yapılmış ilk tercü tercümesi de Ali Utku ve Kemalettin Kuzucu eliyle sadeleştirilerek Geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır. Bakınız Descartes, metot üzerine konuşma çeviren Mesut, İbrahim Etem Mesut, Babil yayınları, Erzurum 2000. Descartes, ilk felsefe üzerine metafizik düşünceler çeviren Mehmet Karasan, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, İstanbul 1973. Descartes felsefesine en iyi giriş büyük bir farkla Bernard Williamson daha önce önermiş olduğum bir eser olan Brian McGee tarafından yayınlanmış olan The Great Philosophers yani Büyük Filozoflar adlı kitapta McGee ile yapmış olduğu tartışmadır. Dipnot. Epistemoloji konusunda Türkçe'de yayınlanmış bilebildiğim ve takip edebildiğim kadarıyla en nitelikli eser bu bölümde yer alan konuların önemli bir bölümünü de ele alan bir çalışma olarak Arda Denkel'in 1984 yılında İstanbul'da yayınlanmış olan Bilginin Temelleri adlı kitabıdır. Çevirenin notu Stephen Priest'in daha önce giriş bölümünde önermiş olduğum The British Empiristist yani İngiliz Empiristleri adlı eseri de bu bölümdeki konuların çoğunu içermektedir. Adam Morton'un A Guide Through the Theory of Knowledge, Bilgi teorisinin rehberliği altında adını taşıyan kitabı epistemoloji konusuna açık bir giriş sağlar. Ayrın The Problem of Knowledge, Bilgi Problemi adlı eseri de biraz eski tarihli olsa da faydalı bir kitaptır. London Penguin 1956 Bertrand Russell'ın The Problems of Philosophy, Felsefe Meseleleri adlı kitabı hala okumaya değer bir kitaptır. Oxford, Oxford University Press 1912 Felsefeyi üniversitede öğrenmeyi düşünmüş olanlara bu yüzyılın büyük bir bölümü boyunca önerilmiş bir eser olan bu kitap Felsefeye epistemolojik problemler üzerinde yoğunlaşmak suretiyle iyi bir giriş sağlar. Sayfa 125 5. Bölüm Bilim Bilim bize aya insan gönderme, veremi tedavi etme, atom bombasını, araba motorunu, uçağı, televizyonu, bilgisayarı ve günlük yaşamımızın mahiyetini değiştiren başka pek çok aleti icat etme imkanı vermiştir. Öte yandan bilimsel yöntem genelde doğal dünyanın davranışını öğrenmenin ve doğru tahmin etmenin en etkili yolu olarak kabul edilir. Bütün bilimsel icatlar bununla birlikte insan varlıkları için pek de hayırlı olmamıştır. Açıktır ki bilimsel gelişmeler insan hayatını iyileştirmek için olduğu kadar ortadan kaldırmak için de kullanılmıştır yine de doğal dünyanın bilimin mümkün kılmış olduğu başarılı manipülasyonlarını yatsmak güç olur bilim, sihir, büyü batıl itikat ve salt geleneğin onunla kıyaslandığında sunacak pek az şey olduğu önemli sonuçlara yol açmıştır bilimsel yöntem bilgiye erişmenin eski yollarıyla kıyaslandığında büyük bir ilerlemeye işaret eder tarihsel olarak ifade edildiğinde bilim otoriteye dayanan hakikatın yerini almıştır Otoriteye dayanan hakikat birçok önemli otoritenin görüşlerinin özellikle de antik Yunan filozofu Aristoteles'in yaşayan eserleriyle kilisenin öğretimlerinin iddia edilen şeyden dolayı değil fakat iddiada bulunanın şahsından dolayı doğru kabul edilmesi anlamına geliyordu. Bilimsel yöntem ise bunun tam tersine denemeler yapma bir iddianın doğruluğuna inanmadan önce sonuçlarla ilgili olarak ayrıntılı gözlemlerde bulunma ihtiyacını öne çıkarmıştır. Fakat bu bilimsel yöntem nedir? Acaba o gerçekten de hep birlikte inanmaya sevk edildiğimiz kadar güvenli midir? Bilim nasıl ilerler? İşte bunlar bilim filozoflarının sordukları soru türlerini oluşturur. Biz de şimdi burada bilimsel yöntemin doğasıyla ilgili bazı soru ve problemleri ele alacağız. Sayfa 126 Basit, klasik bilimsel yöntem görüşü Basit ama bir o kadar da yaygın bir bilimsel yöntem görüşü şöyledir. Bilim adamı işe dünyanın belli bir veçesi ya da boyutuyla söz gelimi suyu ısıtmanın etkisiyle ilgili çok sayıda gözlem yaparak başlar. Bu gözlemler mümkün olduğu ölçüde nesnel olmalıdır. Bilim adamı verileri kaydederken tarafsız ve önyargısız olmayı amaçlar. Bilim adamı gözlemlere dayanan büyük miktarda veriyi bir kez bir araya getirince bundan sonraki evre sonuçları veya sonuçların düzenini açıklayacak bir teori oluşturma evresidir. Bu teori iyi bir teori ise eğer hem olup bitenleri açıklayacak ve hem de gelecekte olması muhtemel olanı doğru tahmin edecektir. Gelecekteki sonuçlar bu tahmin ya da öndeğilere tam olarak uymadığı zaman bilim adamı teorisinde çoğunluk bu uyuşmazlıkları bertaraf edecek bir takım değişiklikler yapar. Doğal dünyada büyük bir düzenlilik olduğundan bilimsel öndeğiler oldukça doğru ve dakik olabilirler. Buna göre bilim adamı çalışmasına örneğin suyun normal koşullar altında 100 dereceye kadar ısıtarak başlar ve daha sonra suyun kaynamaya ve buharlaşmaya başladığını gözlemler. O bunun ardından suyun farklı sıcaklık ve basınçlardaki davranışıyla ilgili başkaca gözlemler de yapabilir. Bilim adamı bu gözlemlerin meydana getirdiği temel üzerinde bundan suyun sıcaklık ve basınçla ilişkili kaynama noktası hakkında bir teori önerir. Bu teori sadece bilim adamının bir şekilde yapmış olduğu münferit gözlemleri açıklamakla kalmayacak fakat iyi bir teori olması durumunda bir yandan da suyun farklı sıcaklık ve basınç altındaki davranışıyla ilgili gelecekteki bütün gözlemleri açıklayıp doğru tahmin edecektir. Bu görüşe göre bilimsel yöntem gözlemle başlar sonra teoriye geçer ve bu suretle ön değil yeteneğine sahip bir genelleme tümel bir önerme üretir. Genelleme iyi bir genelleme ise eğer bundan böyle bir doğa yasası olarak görülür. Bilim öyleyse dışarı çıkıp aynı sınavları tekrarlamak isteyen herkes tarafından teyit edilebilir olan sonuçlar ortaya koyar. Bu bilimsel yöntem görüşü bilimi fiilen icra edenler arasında bile şaşılacak kadar yaygın olan bir görüştür. Bununla birlikte o birkaç bakımdan yetersiz ve güçsüz olan bir bilimsel yöntem anlayışıdır. Bunların en önemlileri ise onun gözlemin doğası ve tüme varımsal akıl yürütmeyle ilgili kabulleridir. Sayfa 127. Basit, klasik görüşün eleştirisi. Gözlem Basit, klasik bilimsel yöntem görüşü görmüş olduğumuz üzere bilim adamlarının işe gözlemlerini açıklayan teoriler formüle etmezden önce tarafsız gözlemler yaparak başladıklarını söyler ama bu gözlemin gerçekte neye benzediğinin doğruluktan yoksun bir tasviridir. Basit görüş bilgimizin ve beklentilerimizin gözlemlerimiz üzerinde bir etkisi olmadığını, bütünüyle yargısız deney yapmanın pekala mümkün olduğunu varsayar. Daha önceki bölümde algıyı tartışırken belirttiğim üzere, bir şeyi görmek yalnızca retinamızda bir suret ya da görüntüye, belli bir imgeye sahip olmak demek değil. Ya da 1924 ile 1964 yılları arasında yaşamış filozof Hansen'ın ifadesiyle, Görmede göz küresine çarpmandan her zaman biraz daha fazla bir şeyler bulunur. Örneğin ben bir telefon santralindeki kablolara baktığım zaman sadece renkli kabloların kaotik bir karmaşasını görürüm. Oysa aynı şeye bakan bir telefon mühendisi bağlantı düzeneklerini ve benzeri görecektir. Mühendis ve benim daha sonra farklı şekillerde yorumlamaya geçeceğimiz aynı görsel deneyime sahip olmamızdan asla söz edilemez. Görsel deneyim nedensel realist algı teorisinin de vurguladığı gibi, Görmekte olduğumuz şeyle ilgili inançlarımızdan ayrılmaz. Bu hususla ilgili başka bir örnek olarak eğitimli bir fizikçinin bir elektron mikroskobuna baktığı zaman gördükleriyle bilim öncesi bir kültürden gelen birinin aynı alete bakarken gördükleri arasındaki farklılığı bir düşünün. Fizikçi aletin farklı parçaları arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlayacak ve onun nasıl kullanılacağını ve onunla ne yapılacağını kolaylıkla tefrik edecektir. Bilim öncesi kültürden olan kişi içinse, o muhtemelen birbirleriyle gizemli bir tarzda birleştirilmiş tuhaf metal ve tel parçalarının anlamsız bir karmaşasından başka hiçbir şey değildir. Aynı manzaraya bakan, bakan farklı kimselerin görecekleri şeyler söz konusu olduğunda hiç kuşkusu yok, hiç kuşku yok yazın sanmayacak ölçüde bir örtüşme söz konusu olur. Yoksa iletişim imkansız olurdu ama basit bilimsel yöntem görüşü gözlemle ilgili şu önemli olguyu göz ardı etme eğilimindedir. Görebildiklerimiz yalın bir biçimde retinalarımız üzerindeki suret ya da ingelere indirgenemez. Gördüklerimiz genellikle zihinsel duruşumuz denilen şeye, bilgimize ve beklentilerimize ve dolayısıyla da kültürel yetişimimize bağlıdır. Bununla birlikte inançlarımız tarafından etkilenmeye inatla ayak direyen bazı gözlemlerin bulunduğunu kaydetmekte yarar vardır. Her ne kadar ayın ufukta aşağıda olduğunda en yüksek noktasında bulunduğu zaman olduğundan daha büyük olmadığını bilsem de onu daha büyük olarak görmeden yapamam. Aya ilişkin algısal deneyimin bu örnekte benim bilinçli ardalan inançlarım tarafından etkilenmemiştir. Onu açıktır ki daha büyük olduğunu söylemekten ziyade daha büyük göründüğünü söyleyerek betimlerim ki bu da teori ihtiva eder. Fakat yine de bu algısal deneyimimin inançlarımın etkisinden bağışık kalışının bir örneği gibi görünür. Bu örneğin gösterdiği şey bildiklerimiz ve düşündüklerimiz arasındaki ilişkinin zaman zaman düşünüldüğü kadar açık ve dolayımsız olmadığı ardalan bilgimizin bizim her zaman farklı bir biçimde görmemize yol açmadığıdır. Bu çoğu durumda zihinsel duruşumuz gördüklerimizi önemli ölçüde etkilediği için basit bilim görüşüne karşı getirilen argümana zarar vermez. Gözlem önermeleri Bilimsel bir bağlamda gözlemin basit görüşün atladığı önemli bir özelliği de gözlem önermelerinin doğasıdır. Bilim adamı tikel gözlemlerini dilde ifade etmek durumundadır. Fakat bilim adamının bu gözlem önermelerini kurmak için kullandığı dilin her zaman kendisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan teorik kabulleri vardır. Gözlem önermeleri teori yüklüdür. Sözgelimi, o çıplak kabloya değdi ve elektrik akımına kapıldı gibi oldukça gündelik ve sıradan bir cümle dahi elektrik diye bir şeyin varoluşunu öngörüp onun zararlı olabileceğini varsayar. Konuşmacı elektrik sözcüğünü kullandığında çıplak kabloya değen kişinin maruz kaldığı etkinin nedenleriyle ilgili bütün bir teoriyi önceden varsayar. Cümleyi tam olarak anlamak hem elektrik ve hem, hem de fizyoloji ile ilgili teorilerin bilgisini gerektirir. Teorik kabuller olayın betimlenme tarzında işe karışırlar. Başka bir deyişle gözlem önermeleri deneyimimizi belli bir biçimde sınıflar fakat deneyimimizi sınıflayabilmemizin yegane yolu bu değildir. Bilimde fiilen kurulan maddenin moleküler yapısı ısınmadan etkilenir türünden gözlem önermesi türleri ise oldukça ayrıntılı teorileri ön gerektirir. Teori daima önce gelir. Dolayısıyla basit klasik bilimsel yöntem görüşü tarafsız gözlemin teoriden önce geldiğini kabul ederken bütünüyle yanlışa düşer. Gördüklerimiz genellikle bildiklerimize bağlıdır. Gördüklerimizi betimlemek için seçtiğimiz sözcüklerde her zaman gördüğünüz şeyin doğasına ilişkin bir teoriyi öngerektirir. Bunlar gözlemin doğasıyla ilgili nesnel, örnyargısız ve yansız gözlem düşüncesinin altını oyan iki kaçınılmaz olgudur. Seçim Gözlemle ilgili üçüncü bir husus, bilim adamlarının tek tek her bir fenomenin tamamını ve her bir parçasını kaydederken sadece gözlemlemedikleri hususudur. Böyle bir şey fiilen imkansızdır. Bilim adamları ele aldıkları durumların üzerinde odaklaşacakları yönlerini ya da veçelerini seçerler. Bu seçimde teori ile ilişkili kararları içerir. Sayfa 129 Tüme varım problemi Basit, klasik bilimsel yöntem görüşüne o tümden, gelim, tümden gelimden ziyade tüme varıma dayandığı için yöneltilen farklı türden bir itiraz daha vardır. Tümden gelim ve tüme varım iki farklı argüman ya da akıl yürütme türüne tekabül eder. Tüme varımsal bir argüman veya akıl yürütme belli sayıda özgür gözleme dayanan bir genellemeden meydana gelir. Buna göre posta olan hayvanlara ilgili çok büyük sayıda gözlem yapmış ve bunlardan posta olan bütün hayvanların Vivipar yani yumurtlamak yerine yavru doğurma yeteneğine sahip hayvanlar oldukları sonucuna ulaşmış olsaydım tümevarımsal bir argüman bir bir argüman veriyor olacaktım. Oysa tümden gelimsel bir akıl yürütme belli bir takım öncüllerle başlar ve daha sonra bu öncüllerden mantıksal olarak çıkan bir sonuca geçerdi. Söz gelimi bütün kuşlar hayvandır ve bütün kuğular kuştur öncüllerinden hareketle öyleyse bütün kuğular hayvandır sonucunu çıkartabilirim. İşte bu tümden gelimsel bir akıl yürütmedir. Tümden gelimsel argümanlar doğruluğu muhafaza eden akıl yürütmelerdir. Bu onların öncüllerinin doğru olmaları durumunda sonuçlarının da zorunlulukla doğru olacakları anlamına gelir. Öncülleri olumlayıp sonucu inkar ettiğiniz takdirde kendinizle çelişkiye düşersiniz. Dolayısıyla bütün kuşlar hayvandır ve bütün kuğular kuştur önermelerinden her ikisi de doğru ise bu takdirde tüm kuğuların hayvan oldukları önermesi doğru olmak zorundadır. Oysa öncüleri doğru olan tüme argümanın sonuçları bunun tam tersine doğru olabildiği gibi olmaya da bilir. Postu olan hayvanlarla ilgili tek tek her gözlemin tam ve doğru bu hayvanların hepsi de vibipar olup ben binlerce gözlem yapmış olsam dahi postu olan bütün hayvanların vibipar olduklarını bildiren tüme sonucumun kendisinin yine de yanlış olduğu ortaya çıkabilir. Gerçekten de vücudu kunduza benzeyen ördek gibi gagası olup ayakları perdeli Avustralya'ya mahsus bir hayvanın yani posta olan ve yumurtlayan tuhaf bir hayvanın varoluşu bunun yanlış bir genelleme olduğu anlamına gelir. Tüme argümanları her daim kullanıyoruz. Bizi geleceğin de geçmiş gibi olmasını beklemeye sevk eden şey tüme varımdır. Kahveyi geçmişte birçok defa içtim ve o beni hiç zehirlemedi. Dolayısıyla tüme akıl yürütme temeli üzerinde kahvenin beni gelecekte de zehirlemeyeceğini kabul ediyorum. Şimdiye kadar deneyimimde gündüz hep geceyi takip etti. Buradan bunun gelecekte de böyle olacağını varsayarım. Yağmurda durduğum zaman ıslandığımı birçok kez gözlemledim. Geleceğin de geçmiş gibi olacağını öngörüp yağmurda durmak, durmaktan mümkün olduğu her seferinde sakınırım. Bütün bunlar tüme örnek oluştururlar. Bütün hayatımız Tümevarımın varımın bize çevremizle ve eylemlerimizin muhtemel sonuçlarıyla ilgili olarak oldukça güvenilir önde sağ, sağladığı olgusuna dayanır. Çevremizle olan ilişki ve etkileşimimiz tüme varım ilkesi olmadığında bütünüyle kaotik bir hal alır. Geleceğin geçmiş gibi olacağını varsaymak için hiçbir temel veya dayana, dayanağımız olmaz. Yiyeceğimiz ekmeğin bizi besleyeceğini mi yoksa zehirleyeceğini mi bilmeyiz. Attığımız her adımda ayağımızın altındaki toprağın bizi destekleyeceğini mi, yoksa boşluğa mı açılacağını bile bilmemiz söz konusu olamaz ve benzeri. Çevremizde gördüğümüz her tür düzenlilik kuşkuya açık hale gelir. Tüme varımın hayatlarımızda oynadığı bu merkezi role karşın bir de tüme varım ilkesinin bütünüyle güvenilir olmadığı yatsınması imkansız olgusu vardır. Daha biraz önce görmüş olduğumuz gibi tüme varım postu olan bütün hayvanların bir olup olmadıkları sorusunda bize pekala yanlış bir cevap verebilirdi. Onun sonuçları öncülleri doğru olan tümden gelimsel akıl yürütmenin sonuçları kadar güvenilir değildir. Bertrand Russell işte bu hususa işaret etmek amacıyla Problems of Philosophy, Felsefe Meseleleri adlı eserinde her sabah bir önceki gün karnı doyurulmuş olduğu için bugün de yine iyi besleneceğini düşünerek uyanan bir tavuk örneğini verir. O, bir sabah sadece çiftçinin o gün kafasını uşuracağı bir tavuk olarak uyanır. Tavuk, çok sayıda gözleme dayanan tümevarımsal bir argüman kullanmamış mıydı? Tümevarıma bu kadar büyük bir ağırlıkla dayanırken biz de sakın bu tavuk kadar budala bir yaratık konumuna düşmeyelim. Tümevarıma beslediğimiz inancı ifade ederken kendimizi acaba nasıl hak kullandırabiliriz? Bu David Hume tarafından kendisinin Three Types Concerning Human Nature, İnsan doğası üzerine deneme adlı eserinde ortaya konan bir problem olarak meşhur tümevarım varım problemidir. Böylesine güvenilmez bir akıl yürütme yöntemine dayanmamızı, ona beslediğimiz güveni nasıl olup da bir şekilde haklılandırabiliriz? Bu tümevarımın varımın en azından yukarıda ana hatları çizilen teori bağlamında bilimsel yöntemde oynadığı temel ve vazgeçilmez bir rol bulunduğu için bilim felsefesinde özel önemi olan bir problemdir. Tüme varım probleminin bir diğer boyutu. Şimdiye kadar tüme problemini o sanki yalnızca gelecekle ilgili bir genellemeyi geçmiş temeli üzerinde haklılandırma problemiymiş gibi ele aldık. Tüme probleminin henüz değinmemiş olduğumuz başka bir boyutu daha vardır. Bu boyut ise geçmiş temeli üzerinde yapabileceğimiz hepsi de eldeki mevcut verilerle tutarlı olan çok sayıda hayli farklı genelleme bulunduğu olgusundan meydana gelir. Bu farklı genellemeler her şey bir yana gelecekle ilgili olarak bütünüyle farklı önde verebilirler. Bu, çağdaş filozof Nelson Goodman'ın gru örneğinde çok iyi bir biçimde ortaya konur. Git Gru sözcüğü, İngilizce'de yeşil anlamına gelen green sözcüğünün ilk iki harfiyle mavi anlamına gelen blue sözcüğünün son iki harfinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulmuş olan bütünüyle uydurma bir renk sözcüğüdür. Çevirenin notu. Bu örnek şöyle ya da böyle uydurma bir örnek gibi görünmekle birlikte önemli bir noktayı gözler serer. Goodman, Gru sözcüğünü tüme varım probleminin bu ikinci boyutuna işaret etmek amacıyla icat etmiştir. Gru buna göre icat edilmiş bir renk sözcüğüdür. Buna göre bir şey ya 2000 yılından önce incelendiği ve yeşil olduğu tespit edildiği takdirde ya da incelenmemesi ve mavi olması durumunda Gru'dur. Bütün zümrütlerin yeşil olduğu genellemesinin doğru olduğunu bize telkin eden çok sayıda deneyimimiz vardır. Fakat eldeki deliller gözlemlerin 2000 yılından önce yapıldığını varsaymamız koşuluyla bütün zümrütlerin gru olduğu görüşüyle de aynı ölçüde tutarlıdır. Bütün zümrütlerin yeşil olduğunu veya onların hepsinin birden gru olduğunu söylememiz zümrütlere ilişkin 2000 yılından sonraki gözlemlerle ilgili olarak yapacağımız ön illeri etkiler. Bütün zümrütlerin gru olduklarını söylersek, o zaman 2000 yılından sonra incelenilecek bazı zümrütlerin mavi görüneceği önde isimde bulunuruz. 2000 yılından önce incelenmiş olanlar renk bakımından yeşil olacak. 2000 yılından sonra, 2000 yılından önce incelenmemiş olanlar ise mavi görüneceklerdir. Bununla birlikte böyle yapmamız daha muhtemel olduğundan bütün zümrütlerin yeşil olduğunu söylediğimiz takdirde o zaman bütün zümrütlerin ne zaman incelenirlerse incelensinler yeşil görünecekleri öndeğisinde bulunuruz. Bu örneğin gösterdiği şey tüme varım temeli üzerinde yaptığımız öndeğilerin eldeki verileri kullanarak yapabileceğimiz yegane öndeğiler olmadığıdır. Dolayısıyla bu durumda yalnızca tüme temeli üzerinde yaptığımız öndeğilerin %100 güvenilir olmadığı değil, fakat aynı zamanda onların biriktirmiş olduğumuz verilerle tutarlı olan yegane öndeğiler dahi olmadığı sonucuyla baş başa kalırız. Sayfa 133 Tüme varım problemi ile ilgili çözüm teşebbüsleri Tüme varımın işe yarar gibi görünmekliği Tüme varım problemine verilecek bir cevap tüme varıma dayanmanın sadece yaygın değil fakat aynı zamanda anlaşılır nedenlerle verimli olduğuna işaret etmekten meydana gelir. O çoğunluk doğal dünyadaki düzenlilikleri keşfetmenin ve doğal dünyanın gelecekteki davranışına ilişkin öndeğide bulunmanın olağanüstü yararlı bir yoludur. Daha önce de kaydetmiş olduğumuz gibi bilim bize aya insan gönderme imkanı vermiştir. Bilim tüme varım ilkesine dayanıyorsa eğer o zaman elimizde tüme varıma beslediğimiz inancın haklı kılınmış bir inanç olduğunu gösteren çok sayıda delil var demektir. Güneşin yarın doğudan doğmayacak olma veya tavuk örneğinde olduğu gibi yarın kesilmeyi bekleyen boğazlarla uyanacak olmamız ihtimali elbette hep var olur ama unutulmamalıdır ki tüme varım sahip olduğumuz en iyi yöntemdir. Geleceğe ilişkin olarak öndeyle bulunmamızda başka hiçbir argüman formu veya akıl yürütme şekli tüme varım ilkesinden daha çok ya da iyi yardım etmeyecektir. Tüme varım ilkesine ilişkin bu savunmaya yöneltilen bir itiraz savunmanın bizzat kendisinin tüme varıma dayanmasıdır. Başka bir deyişle o iflah olmazcasına döngüsel bir argümandır. Buna göre argümanın söylediği her şey tüme varımın o geçmişte başarısını çeşitli şekillerde kanıtlamış olduğu için başarılı olmaya gelecekte de devam edeceği iddiasına eşdeğerdir. Fakat bu iddianın bizatihi kendisi tüme varımın başarılı olduğu bir dizi özgür durumu temeli alan bir genelleme ve dolayısıyla da tüme bir argümandır. Tüme bir argüman tüme varıma tatmin edici bir haklılandırma veya temellendirme sağlayamaz. Bu kanıtlamaya koyulduğumuz şeyi yani tüme varımın haklılandırılmış olduğunu önceden varsayacak şekilde iddiayı ispatlanmış farz etmek olur. Evrim Tümel önermeler yani bütün kuğular beyazdır türünden bütün ile başlayan önermeler öbekler halinde bir araya gelen bir grup oluşturan bireysel şeyler arasında bir benzerlik bulunduğunu varsayarlar. Bu örnekte bütün bireysel kuğuların birlikte öbeklenmelerine anlamlı kılacak şekilde sahip bulundukları bir benzerliğin olması gerekir. Bununla birlikte gru örneğinde de görmüş olduğumuz üzere dünyada bulduğumuz şeyleri sınıflamamızın ya da onlara özellikler izafe etmemizin tek bir yolu yoktur. Dünyamızın dışından bir yerlerden gelip yeryüzüne inenlerin bizim kullandığımız kategorilerden oldukça farklı kategorileri kullanacak ve bizim yaptığımız tüme varımsal önde hali hayli farklı önde bulunacak olmaları pekala mümkündür. Her şey bir yana Gru örneğinin de gösterdiği gibi diğerlerinden ziyade belli bir takım genellemeleri yapmak bize daha doğal gelir. Bunun en makul açıklaması evrimci bir açıklamadır. İnsan varlıkları deneyimimizi kendisine göre kalıba döktüğümüz genetik olarak programlanmış bir kategoriler kümesiyle dünyaya gelirler bir tür olarak bizler bir doğal ayıklanma süreci yoluyla etrafımızdaki dünyanın davranışına ilişkin olarak yeterince doğru ve dakik bir biçimde önde iyi de bulunan tüme varımsal genellemeler yapma yönelim ve eğilim veya eğilimlerine erişmiş bulunuyoruz Tümevarımsal olarak akıl yürüttüğümüz zaman işte bu eğilimler iş başında olur. Bizim dünyaya ilişkin deneyimimizi güvenilir, önde ilere götürecek şekilde öbekleme yönünde doğal bir eğilimimiz var. Bu tüme varım yorumunun tüme olan güvenimizi haklılandırıp haklılandırmadığı bir yana o bizim tüme argümanlara niçin güvendiğimizin ve bunu yapmamızın genellikle neden doğru olduğunun bir açıklamasını sağlar. Olasılık Tümevarım problemi problemiyle ilgili bir diğer çözüm, tüme bir argümanın sonucunun %100 kesin olduğunu hiçbir zaman gösteremesek bile onun en yüksek derecede olasılığı olduğunu gösterebileceğimizi kabul etmekten meydana gelir. Bilimin keşfettiği doğa yasaları geçerli oldukları mutlak olarak kanıtlanmış yasalar değildirler. Onlar doğru olma ihtimalleri hali yüksek olan genellemelerdir. Bu yasaları doğrulamak için ne kadar çok gözlem yaparsak onların doğru olma ihtimalli o kadar artar. Bu cevap zaman zaman olasılıkçılık diye geçer. Güneşin yarında doğudan doğacağını kesin olarak söyleyemeyiz fakat tüme varım temeli üzerinde bunun çok muhtemel olduğuna inanabiliriz. Bununla birlikte bu cevaba yönelik bir itiraz olasılığın kendisinin değişen bir şey olduğuna işaret eder. Gelecekte vuku bulacak bir olayın olma olasılığıyla ilgili yargı onun geçmişte ne kadar sıklıkla olduğuna bağlıdır. Dolayısıyla olasılığın gelecekte de geçerli olacağı kabulüyle ilgili biricik haklılandırmanın bizzat kendisi tüme olmak durumundadır. Yani bu da tüme varıma beslediğimiz güveni haklılandırmak için tüme varıma dayandığına göre döngüsel bir argümandır. Sayfa 135 Yanlışlamacılık, tahmin ve çürütme Tümevarım varım problemini çözmenin bir diğer yolu da en azından bilimsel yöntem konusunu etkilediği ölçüde tüme varımın bilimsel yöntemin temeli olduğunu yatsımaktır. Başka kişiler yanında 1902 ile 1994 yılları arasında yaşamış Karl Popper tarafından geliştirilen bilim felsefesi olarak yanlışlamacılık tam tamına işte bunu yapar. Yanlışlamacılar buna göre basit klasik bilim görüşünün yanlış olduğunu savunurlar. Bilimsel teorilerin ve sözde doğa yasalarının doğruluk iddiasında bulunmalarından söz etmek doğru değildir. Bilimsel teoriler daha ziyade doğal dünyanın çok çeşit yön ve veçelerine ilişkin bir analiz temin etme yönünde spekülatif teşebbüslerdir. Onlar birer varsayım önceki teorileri tahsis edip geliştirmek için tasarlanmış bilgi yoğun tahminlerdir. Bu tahminler daha sonra deneysel sınamaya tabi tutulurlar. Fakat bu sınamanın çok özgül bir amacı vardır. Sanamayla tahminin doğru olduğunu kanıtlamaktan ziyade onun yanlış olduğunu ispatlama amacı güdülür. Bilim teorilerinin doğru olduğunu kanıtlamak yerine onları yanlışlamaya çalışmak suretiyle gelişir. Yanlış olduğu gösterilen bir teori bir tarafa atılır ya da en azından değişikliğe uğratılır. Bilim şu halde tahmin ve çürütme yoluyla ilerler. Bir teorinin mutlak bir biçimde doğru olmasından söz edilemez. Bütün teoriler bilimsel sınamanın onları yanlışlamayı başarabilmesi durumunda gözden geçirilebilirler. Bu görüş bilim tarihinde tanık olunan ilerlemeye fazlasıyla uygun düşmektedir. Dünyayı evrenin merkezine yerleştiren Batlamyusçu evren görüşü, Kopernik'in evren görüşü Newton fiziği de Einstein fiziği tarafından aşılmıştır. Yanlışlamacılığın basit bilim görüşü karşısında en azından bir büyük avantajı bulunmaktadır. Bu avantajda bir teoriyi doğrulamak üzere yaptığımız gözlemlerin sayısı ne kadar çok olursa olsun bütün bunların teorinin gelecekteki tüm gözlemler içinde geçerli olacağı konusunda bize %100 kesinlik sağlamaya asla yeterli olmadığı yerde tek bir yanlışlayıcı örneğin bir teorinin yanlış ya da yetersiz olduğunu göstermeye yetmesi olgusundan meydana gelir. Bu tümel önermelerin belirleyici bir özelliği vardır. Bütün kuğular beyazdır dediğim zaman tek bir siyah kuğu gözlemi teorimi çürütmeye fazlasıyla yeter. Fakat gözlemlediğim kuğu sayısı 2 milyon dahi olsa bundan sonra göreceğim ilk kuğu pekala siyah olabilir. Başka bir deyişle onu çürütmek genelleme ile kıyaslandığında çok daha kolaydır. Yanlışlanabilirlik Yanlışlamacılık aynı zamanda yararlı bilimsel hipotezlerle bilimle pek bir ilgisi olmayan hipotezleri birbirlerinden ayırmanın bir yolunu sağlar. Bir teorinin yararlılığının veya verimliliğinin ölçüsü onun yanlışlanabilir olma derecesidir. Bir teori onu yanlışlayabilecek mümkün bir deney yoksa yararlı bir hipotez değildir. Hatta onun gerçekte bilimsel bir hipotez olmasından bile söz edilemez. Söz gelimiz, su 100 derecede kaynar. Hipotezini yanlışlayabilecek testler yapmak, sınamalar gerçekleştirmek göreli olarak kolaydır. Oysa yağmur yarın ya yağacak ya da yağmayacak önermesinin yanlış olduğunu gösterecek bir sınamadan söz etmek mümkün değildir. Bu sonuncu önerme tanım gereği doğru olan bir önermedir ve dolayısıyla onun empirik gözlemle uzaktan yakından ilgisi yoktur. O bilimsel bir hipotez değildir. Bir önermenin yanlışlanabilirlik derecesi onun bilim açısından yararlılığının en belirleyici ölçüsüdür. Önermelerden pek çoğu murlak bir tarzda yani nasıl sınanabileceklerini ve sonuçların nasıl yorumlanacağını görmeyi oldukça güçleştirecek şekilde ifade edilir. Oysa cesur yanlışlanabilir bir önermenin ya kolayca yanlış olduğu ya da yanlışlama teşebbüslerine direndiği gösterilebilmelidir. Her iki yolda bilimin ilerlemesine yardımcı olur. O, yanlışlanabilir, öner... yanlışlanabilir bir önerme eğer bu kadar kolaylıkla yanlışlanamayacak bir hipotez geliştirilmesini teşvik etmek suretiyle katkı sağlar. Öte yandan onun çürütülmesi güç bir hipotez olduğunun kanıtlanması durumunda bu kez o, yeni teorilerin bilimsel ilerlemeyi çok daha öte noktalara taşımak durumunda olacakları tatmin edici bir teori sağlamış olacaktır. Genellikle ve çoğunluk tarafından bilimsel olduğu düşünülen bazı hipotezlerin yakından incelendiklerinde test edilemez oldukları ortaya çıkar. Onları yanlışlayacak bir mümkün deney yoktur. İşte bu bağlamda tartışmalı bir örneği bize psikanaliz verir. Yanlışlamacılardan bazıları psikanalizin iddialarından pek çoğunun mantıksal olarak yanlışlanabilir ve dolayısıyla bilimsel olmadığını savunur. Buna göre bir psikanalist belli bir hastanın gördüğü bir düşün gerçekte hastanın çocukluğundan kalma çözüme kavuşturulmamış bir cinsel çatışmayla ilgili olduğu iddiasında bulunursa bilinmelidir ki bu iddiayı yanlışlaması mümkün hiçbir gözlem bulunmamaktadır. Hastanın çatışmayı inkar etmesi durumunda psikanalist bunu hastanın bir şeyleri bastırmakta olduğunun ek bir kanıtlaması olarak değerlendirecektir. Hasta psikanalistin yorumunun doğru olduğunu kabul ederse o zaman bu da hipotez için bir konfirmasyon sağlayacaktır. Dolayısıyla hipotezi yanlışlamanın bir yolu yoktur. Bu nedenle onun dünyaya dair bilgimizi arttırmasından söz edilemez. Yanlışlamacılara göre o bundan dolayı hiçbir şekilde bilimsel bir hipotez olmayıp sözde bilimsel bir hipotezdir. Bununla birlikte bir teorinin bu anlamda bilimsel olmamasından onun değersiz olduğu sonucu çıkmaz. Popper Psikanalizin iddialarından pek çoğunun en sonunda test edilebilir bir hale gelebileceklerini fakat bilimsellik öncesi şekilleriyle onların bilimsel hipotezler olarak görülmemeleri gerektiğini düşünüyordu. Test edilemez hipotezlerden uzak durmanın en önemli nedeni bu hipotezlerin bilimin ilerlemesine engel olmalarıdır. Onları çürütme imkanımız bulunmuyorsa eğer o zaman onları daha iyi bir teoriyle değiştirmenin yolu da yok demektir. Sayfa 137 Bilimsel ilerlemenin karakteristik özelliği olan tahmin ve çürütme süreci engellenmiş olur. Bilim yanlışlar yoluyla yanlışlanan ve daha iyi teorilerle değiştirilen teoriler sayesinde ilerler. Bilimde bu anlamda belli ölçüler içinde bir deneme ve yanılma vardır. Bilim adamları bir denemede bulunarak bir teori geliştirir sonra onu yanlışlayıp yanlışla yanlışlayamayacaklarına bakarlar. Yanlışlayabiliyorlarsa onu kendisi de sonradan aynı muameleye tabi tutulacak daha iyi bir teoriyle değiştirirler. Yerlerine başkalarının ikame edildiği hipotezlerin, yanlışların hepsi de dünyaya dair bilgimizin artışına katkıda bulunur. Mantıksal olarak yanlışlanamaz teoriler ise bunun tam tersine bu halleriyle bilim adamının işine pek yaramazlar. Devrim yaratan bilimsel teorilerin pek çoğu cesur ve yaratıcı tahminlerden doğmuştur. Popper'ın teorisi yeni teoriler tasarlayıp geliştirmede yaratıcı imgelemin önemini vurgular. O bu bakımdan bilimde yaratıcılığın yeri ve önemini bilimsel teorileri gözlemlerden yapılan mantıksal tümden gelimler olarak gören basit görüşten çok daha iyi ve anlaşılır bir biçimde açıklar. Sayfa 138 Yanlışlamacılığın eleştirisi Doğrulamanın rolü Yanlışlamacılığa yönelik bir eleştiri, onun bilimde hipotezlerin doğrulanması ya da konfirmasyonunun rolünü açıklamayı başaramamasıyla ilgilidir. O, hipotezleri yanlışlama teşebbüsleri üzerinde odaklaşırken, başarılı öndeğilerin bilimsel bir teorinin kabul mü yoksa red mi edileceği konusuna olan etkilerini göz ardı eder. Söz gelimi, ben suyun kaynadığı sıcaklığın, deneyin kendisinde yapıldığı atmosfer basıncı ile ilişkili olarak sabit bir biçimde değiştiğini ifade eden bir hipotez ortaya attığım takdirde, o zaman bu hipotez bana suyun farklı basınçlarda hangi sıcaklıkta kaynayacağı ile ilgili bir dizi öndeyi de bulunma imkanı verecektir. O örneğin beni su 100 derecenin aşağı bir sıcaklıkta kaynayacağı ve dolayısıyla çay gereği gibi veya yeterince iyi demlenemeyeceği için dağcıların yüksek rakımlarda güzel bir bardak çay yapamayacakları öndeisinde doğru ve haklı olarak bulunmaya sevk edebilir. Öndeğilerimin doğru çıkması durumunda bu teorime olumlu bir destek sağlar. Oysa yukarıda betimlediğimiz yanlışlamacılık türü bilimin bu boyutunu atlar. Hipotez temeli üzerinde yapılmış başarılı öndeğiler özellikle de bunlar alışılmadık ve özgün hipotezler ise bilimsel gelişmede önemli bir rol oynarlar. Bu yanlışlamayı bununla birlikte zayıflatmaz. Tek bir aykırı ya da yanlışlayıcı gözlemin mantıksal gücü hala doğrulayıcı milyonlarca gözlemden daha fazladır. Yine de yanlışlamacılık hipotezlerin konfirmasyonunun oynadığı rolü teslim edecek şekilde az da olsa tahsih edilmeye ihtiyaç duyar. Gerçek teorilerin karşılıklı ilişki içinde olmaklığı Yanlışlamacı bütün kuğular beyazdır benzeri yalın hipotezler dikkate alındığında fazlasıyla makul ve anlaşılır görünür. Bununla birlikte bilimsel teoriler her zaman daha kompleks olup bir dizi teorik kabulü ihtiva ederler. 100 derecede kaynayan basit su örneğimizde dahi saf su örneği ile ilgili olarak fiilen sahip olduğumuz kabulü bir yana bırakacak olursak kullandığımız ölçü aletleri ve ölçümleri yorumlama tarzımız ısının bu aletlerin kendilerinden yapılmış oldukları malzeme üzerindeki etkileriyle ilgili teorik kabuller içerir. Yalın su normal basınçta 100 derecede kaynar öncülü fiilen termometremizin güvenilir ölçümler sağladığı ve hava basıncını ölçmek için kullandığımız aletin Dakik ve kusursuz olduğu türünden bazı başka öncüler ihtiva etmektedir. Deneyin önde olduklarımızdan farklı sonuçlar vermesi sözgelimi suyun 50 derecede kaynaması durumunda o zaman öncüllerimizden en azından birinin yanlış olduğunu biliriz. Yanlışlanabilirlik teorisi yanlış olduğu gösterilecek teorinin her zaman test edilmekte olan teori yani bu örnekte suyun normal basınçla 100 derecede kaynadığıyla ilgili teorimiz olduğunu belirtir. Oysa yanlış olan sınama sürecinde ihtiva edilen diğer öncüllerden biri pekala olabilir. Sözgelimi termometremiz hatalı olmuş olabilir. Dolayısıyla tıpkı genel bir bilimsel hipotezi hiçbir zaman kesin sonuçlu olarak doğrulayamamamız gibi kesin sonuçlu bir biçimde asla yanlışlayamayız da. Deneyimimiz deneyimizin hangi unsurunun veya veçesinin hatalı olduğundan mutlak olarak hiçbir zaman emin olamayız. Tarihsel hakikatlere aykırılığı Yanlışlamacılık bilim tarihindeki önemli gelişmelerden hemen hiçbirini doyurucu bir tarzda açıklayamaz. Kopernik devrimi yani güneşin evrenin merkezinde olup dünyanın ve diğer gezegenlerin onun çevresinde döndüklerinin kabulü bariz bir biçimde yanlışlayıcı durum veya örneklerin mevcudiyeti, ol mevcudiyeti olgusunun alanın büyük şahsiyetlerin hipotezlerini reddetmeye sevk etmemiş olduğunu gösterir. Onlar zamanın standartlarıyla yargılandıklarında çok daha ağır basan karşı delillere rağmen teorilerine adeta yapışmışlardı. Evrenin doğasıyla ilgili bilimsel modeldeki değişme kendisini çürütmenin izlediği bir tahmin süreci yoluyla vuku bulmaz. Teori fiziğin yüzyıllar süren gelişmesinden sonra ancak gözlemler karşısında tam ve gereği gibi test edilebilmiştir. Aynı şekilde Isaac Newton'un teorisi de Ayın yörüngesine ilişkin olarak onun teorisini bilim kamuoyuna açıklamasından hemen sonra gerçekleştirilen gözlemler tarafından açıkça yanlışlanmıştı. Bu gözlemlerin yanıltıcı oldukları ancak epeyce bir süre geçtikten sonra gösterildi. Bu aşikar çürütmeye rağmen Newton ve diğerleri yerçekimi teorisine bağlı kaldılar ve bunun bilimin gelişmesi üzerinde hayırlı sonuçları oldu. Oysa Popper'ın yanlışlamacı bilim modeline göre Newton'un teorisinin yanlışlanmış olduğu gerekçesiyle çoktan terk edilmesi gerekirdi. Bu iki örneğin telkin ettiği şey yanlışlamacı bilim teorisinin bilimin fiili tarihine her zaman çok uygun düşmediğidir. Teori bilimsel teorilerin nasıl açıldıklarını tam ve doğru ol açıklayabilmek için en azından tahsil edilmeye muhtaçtır. Sayfa 140 Sonuç bu bölümde tüme varım problemiyle bilimsel yöntemin yanlışlamacı yorumu üzerinde odaklaştım. Bilimi fiilen icra eden bilim adamlarının yapmakta oldukları şeyin felsefi içerimlerinin farkında olmaları her ne kadar gerekmese de bilimsel ilerlemenin yanlışlayıcı yorumundan pek çoğu etkilenmiştir. Felsefe bilim adamlarının çalışma ya da araştırma tarzına zorunlulukla etkilemese de onların yaptıkları işi anlama tarzlarına kesinlikle değişikliğe uğratır. Ek okuma önerileri Chalmers'ın What Is This Thing Called Science? Milton Keynes, Open University Press 1978 bu alan için mükemmel bir giriş kitabıdır. O iyi yazılmış olduktan başka her bakımdan tahrik edici bir eserdir. Çağdaş bilim felsefesindeki önemli konulardan pek çoğuna hayli anlaşılır bir tarzda yer verir. Hample'ın Philosophy of Natural Science yani Doğa Bilimi Felsefesi adlı kitabıyla Anthony O'Hear'ın An Introduction to the Philosophy of Science, Bilim Felsefesine Giriş adlı eseri yararlı birer kaynak olma niteliği taşır. Deep Not Chalmers'ın adı geçen kitabı yani What is This Thing Called Science adlı kitabı Türkçe'de Hüsamettin Arslan çevirisiyle yayınlanmıştır. Bakınız Chalmers bilim dedikleri çeviren Hüsamettin Arslan, Vadi Yayınları, 3. Baskı Ankara 1997 Aynı eserin İngilizce'de 1999 yılında yayınlanan genişletilmiş ve gözden geçirilmiş üçüncü baskısının Türkçe yayın hakları satın alınmış olup kitap Paradigma yayınları tarafından 2001 yılı içinde basılacaktır. Çevirenin notu. Brian McGee'nin Popper adlı eseri de Karl Popper'ın düşüncesi için iyi bir giriş kitabı olmak durumundadır. Dipnot Maggie'nin bu eseri Türkçe'ye Mete Tuncay tarafından Popper'ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı adıyla tercüme edilmiştir. Bakınız Brian Maggie Popper'ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı çeviren Mete Tuncay İstanbul Remzi Kitabevi, 1982 çevirenin notu. John Lossi'nin A Historical Introduction to the Philosophy of Science bilim felsefesine tarihsel bir giriş Adlı eseri bilim felsefesinin tarihi konusunda hayli ilginç ve nitelikli bir araştırmadır. Dipnot. Türkçedeki bilim felsefesi eserlerinden yararlanmak isteyenlere Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, İstanbul Remzi Kitabevi 1991 ve Vulgar, Bilim, Çeviren, Hüsamettin Arslan, İstanbul Paradigma Yayınları 1999 adlı kitaplar tavsiye edilebilir. Çevirenin notu. Sayfa 143 6. Bölüm Zihin Zihin nedir? Bizim fiziki olmayan ruhlarımız var mıdır? Düşünce sadece fiziki, maddenin bir boyutu veya özelliği, salt beyinde uyarılan sinirlerin bir yan ürünü müdür? Başka insanların yalnızca sofistiki robotlar olmadıklarından nasıl emin olabiliriz? Onların fiilen bilinçli olduklarını nasıl söyleyebiliriz? İşte bütün bu sorular zihin felsefesinin kapsamı içine giren sorulardır. Zihin felsefesi ve psikoloji Zihin felsefesi her ne kadar birbirleriyle ilişkili olsalar da psikolojiden ayırt edilmelidir. Psikoloji, insan davranışına ve düşüncesine ilişkin bilimsel araştırmadır. O, insanlara ilişkin çoğu zaman deneysel koşullar altında gerçekleşen gözleme dayanır. Oysa zihin felsefesi deneysel bir konu değildir. O, fiilen bilimsel gözlemler yapmayı ihtiva etmez. Felsefe kavramlarımızın analizi üzerinde yoğunlaşır. Zihin filozofları, zihnin bizzat kendisine düşündüğümüz zaman ortaya çıkan kavramsal konu ve problemlerle meşgul olurlar. Bir psikolog sözgelimi şizofreni benzeri kişilik bozukluklarına hastalarını incelemek, onlara testler uygulamak ve benzeri suretiyle araştırabilir. Oysa bir filozof, zihin nedir veya akıl hastalığı ile ne anlatmak istiyoruz türünden kavramsal sorular sorar. Bu türden sorular sadece fiili durumlar incelenerek cevaplanamaz. Onlar bizden ifade edilirlerken kullanılan terimlerin anlamlarının analiz edilmelerini talep ederler. Bunu tam ve gereği gibi anlayabilmek için bir de şu örneği düşünelim. İnsan düşüncesini araştıran bir nöropsikolog beyindeki sinirlerin uyarılma tarzları ile ilgili gözlemler yapabilir. Ama bir zihin filozofu bu sinirlerin faaliyetinin düşünmeye eşdeğer olup olmadığı veya düşünce kavramımızın düşüncenin fiziki bir oluşuma indirgenemeyeceği anlamına gelen ayırıcı bir özelliği bulunup bulunmadığı ya da daha geleneksel bir tarzda ifade edildiğinde bizim bedenlerimizden ayrı zihinlere sahip olup olmadığımız daha temel kavramsal sorusunu sorar. İşte bu bölümde zihin felsefesindeki bazı merkezi tartışmaları zihne ilişkin felsefi bir açıklamanın yeterli olup olmadığı ve bizim başka zihinlerin bilgisine sahip olup olamayacağımız soruları üzerinde odaklaşarak inceleyeceğiz. Zihin-Beden Problemi Kendimizi ve dünyayı betimlerken genellikle zihinsel yönler ile fiziki ve çeler arasında bir ayrım yaparız. Varlığın zihinsel yönleri düşünme, hissetme, karar verme, hayal kurma, imgeleme, arzu etme ve benzeri gibi şeylerden oluşur. Fiziki ve çeler ise ayakları, kolları, beyinlerimizi, çay bardaklarını, Empire State binasını ve benzeri içermektedir. Belli bir şeyi yaptığımız, örneğin tenis oynadığımız zaman bunlardan hem, fizik, hem zihinsel yönleri, hem de fizikî vecileri kullanırız. Oyunun kurallarını, rakibimizin bundan sonraki vuruşu yapacağı muhtemel yeri düşünür ve vücutlarımızı hareket ettiririz. Fakat zihinle beden arasında gerçek bir ayrım var mıdır yoksa bu sadece kendimizden söz etmenin yalın ve amaca uygun bir yolu mudur? Zihinle beden arasındaki doğru ilişkiyi açıklama problemi zihin beden problemi diye bilinir. Zihin ve bedenin ayrı şeyler olduklarına ve bizlerden her birinin hem bir zihne ve hem de bir bedene sahip olduğumuza inananlara zihin beden dualistleri adı verilir. Zihinsel olanın bir anlamda fiziki olanla aynı şey olduğuna bizim et ve kan dışında hiçbir şey olmayıp ayrı bir zihin tözüne sahip bulunmadığımıza inananlar ise fizikalistler olarak tanımlanır. Konuya önce dualizmi ve dualizme yönelik eleştirileri ele alarak başlayacağız. Sayfa 145 DÜALIZM Dualizm görmüş olduğumuz üzere fiziki olmayan bir tözün zihinsel tözün varoluşuna beslenen inancı içerir. Bir dualist karakteristik bir tarzda zihinle bedenin birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen fakat ayrı kalan müstakil tözler olduğuna inanır. Düşünme benzeri zihinsel süreçler beyin hücrelerinin harekete geçmesi türünden fiziki süreçlerle bir ve aynı değildir. Zihinsel süreçler bedende değil de zihinde vuku bulur ve zihin canlı beyin değildir. Zihin-beden dualizmi birçok insan ama özellikle de cismani ölümümüzden sonra ya bir tür tin dünyasında yaşayarak veya dünyaya yeni bir beden içinde bir kez daha gelmek suretiyle baki kalmanın mümkün olduğuna inananlar tarafından savunulmuş bir görüştür. Söz konusu her iki görüşte insan varlıklarının salt fiziki varlıkları olmadıklarını fakat bunun yerine bizim en önemli parçamızın fiziki olmayan zihin ya da dini çevre veya bağlamlarda sıklıkla adlandırıldığı şekliyle ruh olduğunu önceden varsayar. Rene Descartes zihin beden dualistlerinin herhalde en ünlüsüdür. Nitekim bu tür bir dualizme Kartezyen'in Descartes'ın adından türetilmiş bir sıfat olduğu yerde Kartezyen dualizm adı verilmektedir. Dualizmin doğru olduğuna inanmak için güçlü bir motif, çoğumuzun beyin gibi katışıksız bir biçimde fiziki bir şeyin nasıl olup da bilinç adını verdiğimiz karmaşık duygu ve düşünce kalıplarına neden olabileceğini anlamada sahip bulunduğumuz güçlüktür. Nasıl olur da tamamen fiziki olan bir şey hüzün duyabilir veya bir tabloya kıymet takdir edebilir? İşte bu türden sorular zihin beden problemine bir çözüm olarak başlangıçta anlaşılabilirlik kazandırdıktan sonra kazandırdıktan başka onun tasvip görmesini sağlamıştır. Fakat bir teori olarak ona yöneltilmiş bir dizi ağır eleştiriye bulunmaktadır. Sayfa 146. Dualizme yönelik eleştiriler. Bilimsel olarak araştırmaya uygun olmayışı. Zihin beden dualizmine zaman zaman yöneltilen bir eleştiri onun zihnin doğasını anlamada bize gerçekten yardım etmediğini ifade eder. Onun bize söylediği her şey her birimizde düşünen, düş kuran, deneyimleyen ve benzeri gayri fiziki bir töz bulunduğudur. Fakat fiziki olmayan bir zihnin dolayımsız olarak araştırılamayacağı özellikle fizikalistler tarafından öne sürülmektedir. Bilim yalnızca fiziki dünyayı konu aldığı için fiziki olmayan bir zihnin özellikle de bilim tarafından araştırma konusu yapılamaz. Bu bağlamda yapabileceğimiz her şey onun fiziki dünyadaki etkilerini incelemekten ibarettir. Düyalist bir bu itiraza karşı bizim zihni İçe bakış yoluyla yani düşüncemizi göz önüne almak suretiyle gözlemleyebileceğimiz karşılığını verebilir. Dahası biz zihni fiziki dünyadaki etkileri aracılığıyla dolayımlı olarak araştırabiliriz ve hatta araştırmaktayız da. Gözlemlenmiş etkilerin doğru sonuçlarını çıkarsamada birçok bilim çok başarılı olmuştur. Fiziki olmayan bir zihne dair bilimsel araştırmada o halde bu yaklaşım türünün iyi bir özellemesi olabilir. Fakat bütün bunlar bir yana zihin beden dualizmi en azından fizikalizmin bedenin ölümden sonraki yeniden dirilişi düşüncesini gündeme getirmeden hiçbir şekilde açıklayamadığı bir şey olarak cismani ölümden sonra baki kalmanın nasıl mümkün olduğunu açıklama avantajına sahiptir. Evrim İnsan varlıklarının daha aşağı yaşam biçimlerinden evrim geçirmiş oldukları genelde kabul edilir. Ama bir düalist bunun nasıl böyle olmuş olabildiğini açıklayabilmenin fevkalade güç olacağı, olduğunu görecektir. İnsan varlıklarının ve muhtemelen bazı başka yüksek düzeyden hayvanların zihinleri olduğu yerde amip benzeri oldukça basit bir yaşam biçimi olan canlıların zihni yoktur. Amipler nasıl oldu da aklı olan veya bir zihne sahip bulunan yaratıkların doğuşuna yol açtı? Bu zihin tözü bile nerede ortaya çıktı ve zihnin evrimi beynin evrimine neden bu kadar yakın bir koşutluk gösterir. Bir dualistin bu eleştiriyi savuşturabilmesinin bir yolu amiplerin bile oldukça sınırlı türden zihinleri olduğunu ve zihnin hayvani bedenlerin evrimine koşut bir biçimde evrim geçirdiklerini söylemektedir. Ya da dualist bir adım daha ileri giderek bütün fiziki şeylerinde belli bir türden zihni sahip olduklarını söyleyebilir Nitekim bu sonuncu görüş panpsişizm olarak bilinmektedir. Panpsişizme göre taşların dahi hayli ilkel zihinleri vardır. İnsanın zihinsel yetilerinin gelişimi şu halde onun fiziki tözlerin bir karışımı olması ve dolayısıyla basit zihinlerin daha karmaşık bir zihin meydana getirecek şekilde karışık birleşmeleri yoluyla açıklanabilir. Bununla birlikte kısmen o insan varlıkları ile cansız dünya diye kategorize ettiğimiz varlık alanı arasındaki ayrımı bulanıklaştırdığı için böyle bir görüşe pek az dualist sempati ile bakar. Etkileşim Dualistin karşı karşıya kaldığı en ciddi güçlük zihin ve beden gibi böylesine farklı iki tözün nasıl olup da birbirlerini etkileyebileceğini açıklama güçlüğüdür. Dualist görüşe göre benim örneğin bir düşünceye sahip olabilmem ve bu düşüncenin daha sonra bedenin bir hareketine yol açabilmesi apaçık bir şeydir. Söz gelimi ben burnumu kaşımayı düşünebilirim. Bundan sonra parmağım burnumun üstüne hareket eder ve onu kaşır. Dualist için güçlük katışıksız bir biçimde zihinsel olan düşüncenin nasıl olup da fiziki kaşıma hareketine neden olabileceğini tam olarak gösterme güçlüğüdür. Bu güçlük beyindeki olayların zihinsel olgularla çok yakından ilişkili olması olgusuyla daha fazla telaffuz edilir olmuştur. Örneğin beyine verilecek ağır hasarın zihinsel bozukluğa yol açtığı aşikar iken bedenden ayrı zihin düşüncesini gündeme getirme ihtiyacı neden duyalım? Zihin ve beden gerçekten de ayrı ise o zaman bu niçin böyle olsun? Temel bir bilimsel ilke ile çelişmesi Karşılık etkileşimi açıklama güçlüğünün başka bir boyutu, onun bilimin çok temel bir ilkesiyle çelişiyor gibi görünmesidir. Bilim adamlarından pek çoğu özellikle de fizikalist olanlar bir nesnedeki her değişmenin kendisinde önce gelen fiziki bir olayla açıklanabileceğini kabul ederler. Bütün fiziki olayların nedenlerinin kendileri de fizikidir. Dolayısıyla örneğin bir kimsenin beynindeki bir sinir hücresinin yanması durumunda bu bir nö nöropsikolog bunun için fiziki bir neden arayacaktır. Ama zihnin bir etkinliği olan saf düşünce eyleme neden olursa o zaman sadece zihinsel belli bir takım olayların doğrudan doğruya fiziki olaylara yol açması gerekir. Dualistler dolayısıyla bilimin oldukça temel bir ilkesini gözden geçirip değişikliğe uğratmak ve sonra da bu revizyonu hakkılandırmak durumunda kalmışlardır. Onlar söz konusu revizyonu, dualizmin apaçık bir biçimde doğru olduğu temeli üzerinde haklı kılabilecekleri duygusuna elbette kapılabilirler ama dualizmden yana bir kuşku söz konusuysa eğer yanlış olanın bilimsel araştırmada bugüne kadar çok verimli sonuçlar üretmiş olan bilimsel kabul değil de dualizm teorisi olduğunu kabul etmek çok daha makul gibi görünmektedir. Sayfa 148 Etkileşim olmadan dualizm Zihin-Beden paralelizmi Düyalistin zihin beden etkileşiminin nasıl mümkün olabileceğini açıklamayla ilişkili problemleri bertaraf edebilmesinin bir yolu etkileşimin olduğunu reddetmektir. Bazı düyalistler hem zihnin ve hem de bedenin var olduğunu söylemekle birlikte onlardan her birine ayrı ayrı sahip bulunduğumuzu ve aralarında fiilen hiçbir ilişkinin olmadığını savunmuşlardır. Bu biraz da tuhaf düşünce psikofiziksel paralelizm diye bilinir. Zihin ve beden aynı anda aynı saati gösterecek şekilde kurulmuş iki saat gibi birbirlerine paralel bir işleyiş içinde bulunmaktadırlar. Biri parmağıma bastığı zaman bir acı hissederim ama bunun nedeni bedenimden zihnime ulaşan bir mesajı almam değildir. Sadece tanrı veya oldukça şaşırtıcı bir kozmolojik rastlantı benim birbirinden bağımsız iki yönümü birbirlerine koşut gidecek şekilde kurmuştur. Biri benim parmağıma bastığı zaman olay benim zihnimde acı hissedeceğim şekilde tanzim edilir. Ama bir olay diğerinin nedeni değildir. Onlar yalnızca birbirleri ardı sıra vuku bulmuşlardır. O kadar. Ara nedencilik Zihin ve bedenin birbirlerini nasıl etkilediklerini açıklamaya yönelik aynı ölçüde tuhaf başka bir teşebbüste ara nedencilik olarak bilinir. Paralelizm zihin ile beden arasındaki aşikar bağın bir yanılsama olduğunu ilan ederken ara nedencilik bir bağın gerçekten de var olduğunu kabul eder fakat onun Tanrı'nın müdahalesinin bir sonucu olduğunu savunur. Buna göre benim zihnim ile bedenim yaralanmam ile acı hissetmem veya burnumu kaşımaya karar verişim ile hareket eden elim arasındaki bağlantıyı kuran Tanrı'dır. En azından en makul ve kabul edilebilir versiyonuyla zihin beden paralelizmi ve ara nedencilik söz konusu olduğunda en büyük güçlük onların Tanrı'nın var olduğunu varsaymalarıdır ki bu birinci bölümde de görmüş olduğumuz üzere hiçbir şekilde kesin ve apaçık değildir. Dahası teistler bile bu teorilerin biraz zorlama olduğunu düşünme eğilimindedirler. Epifenomenalizm Etkileşim problemine üçüncü bir yaklaşım epifenomenalizm diye bilinen yaklaşımdır. Bu bedendeki olayların zihinsel olayları neden olmakla birlikte Zihinsel olayların hiçbir zaman fiziki olayların neden olmadıkları gibi başka zihinsel olayların doğuşuna da yol açmadıklarını savunur. Zihin öyleyse bir epifenomen bir gölgedir. Başka bir deyişle o bedeni doğrudan doğruya etkilemeyen bir şeydir. Epifenomenalist benim bariz elimi kaldırabilme yeteneğimi onun bir yanılsama olduğunu düşünmek suretiyle açıklar. Elimi kaldırmam sadece düşüncem tarafından kendisine neden olunmuş gibi görünen katışıksız bir biçimde fiziki bir eylemdir. Bütün zihinsel olaylara doğrudan doğruya fiziki olaylar tarafından neden olunur. Ama hiçbir zihinsel olay fiziki bir olaya yol açmaz. Paralelizm ve ara nedencilik gibi epiponem de bir zihin teorisi olarak pek anlaşılır ve kabul edilebilir bir öğreti değildir. Çözüm getirdiği güçlükten çok daha fazla sayıda güçlüğün ortaya çıkışına neden olur. Teoriyle ile irtibatlandırılan güçlüklerin en başında onun irade özgürlüğünü imkansız hale getirmesi gelir. Buna göre eylemde bulunmayı gerçekte hiçbir zaman seçemeyiz. Sadece seçimimizin bir sonucuymuş gibi eyleme yanılsamasına düşeriz. Teoriye ayrıca nedenselliğin niçin tersi doğrultuda değil de zihinsel sonuçları olan fiziki nedenlerin varlığında yalnızca tek bir doğrultuda vuku bulduğunu sormamız gerekir. Sayfa 150 Fizikalizm Çeşitli versiyonlarıyla zihin beden dualizmini ve ona yönelik eleştirileri inceledikten sonra şimdi bir de fizikalizme bakalım. Fizikalizm zihinsel olayların bütünüyle fiziki olaylar genellikle de beyindeki olaylar aracılığıyla açıklanabileceği görüşüdür. İki temel töz türü bulunduğunu söyleyen zihin beden dualizminin tersine fizikalizm monizmin bir türü olarak yalnızca tek bir tözün fiziki olanın var olduğu görüşüdür. Fizikalizmin dualizm karşısında hemencecik ortaya çıkan bir avantajı onun zihne ilişkin araştırma için bir program önermesidir. Zihinsel bir olayın bütünüyle fiziki bir tasvirini vermek en azından teoride tamamen mümkün olmalıdır. Fizikalist filozoflar bununla birlikte münferit zihin hallerinin düşüncelerle tam olarak nasıl örtüştüklerini veya eşleştiklerini keşfetmeye kalkışmazlar. Bu nörofizyologistlerin ve diğer bilim adamlarının görevidir. Fizikalistler özde bütün zihinsel olayların fiziki bir yapıda olduklarını ve dolayısıyla düalizmin yanlış olduğunu kanıtlama işiyle meşgul olurlar. Fizikalizmin bazıları eleştiriye diğerlerinden daha fazla açık olan çeşitli türleri vardır. Türsel özdeşlik teorisi Fizikalizmin bu türü zihinsel olayların fiziki olaylarla özdeş olduğunu öne sürer. Söz gelimi havayla ilgili bir düşünce yalnızca beynin bir halidir. Beynin bu muayyen durumu her ne zaman vuku bulursa biz o zaman bunu havayla ilgili bir düşünceye sahip olma diye betimleyebiliriz. İşte bu görüş türsel özdeşlik teorisi olarak bilinir. Belirli bir türden bütün fiziki haller aynı zamanda muayyen türden zihin halleridir. Bu görüşü daha açık ve anlaşılır hale getirmek için su ve H2O terimlerinden her ikisinin de nasıl bir ve aynı töze gönderimde bulunduklarını düşünelim. Biz gündelik dilde hava terimini bilimsel bağlamlarda ise H2O terimini kullanırız. Söz konusu terimlerin anlamları her iki terimde tam tamına aynı şeye gönderimde bulunmakla birlikte biraz farklılık gösterir. Buna göre su terimi maddenin ıslaklık benzeri temel özelliklerine dikkat çekmek için kullanılır. H2O ise Aynı maddenin kimyasal terkibini açığa çıkarmak için kullanılmaktadır. Çok az insan viskisine ilave etmek üzere bir sürahi H2O ister ama yine de su H2O'dur. Onlar bir ve aynı şeydirler. Aynı şekilde bir yıldırım da belirli bir türden bir elektrik boşalımıdır. Bu alayı betimlemek için yıldırımı mı yoksa elektrik boşalımını mı kullanacağımız Şimşekli veya yıldırımlı bir fırtınaya tutulmamıza veya olup bitenlerin daha bilimsel bir analizini verme isteğimize bağlıdır. Gündelik dilde yıldırım terimini bu fenomenin nedeninin bilimsel analizinden tamamen bir haber olarak kullanabileceğimiz gibi suyun kimyasal terkibi hakkında hiçbir şey bilmeden su terimini kullanabilir ve ıslanmanın nasıl bir şey olduğunu anlayabiliriz. Zihin beden özdeşliği teorisine geri dönecek olursak havayla ilgili bir düşünce ve beynin belli bir durumu tam tamına aynı şeye gönderimde bulunmanın mutlak olarak aynı şeyden söz etmenin iki ayrı yolu olabilir. İki deyim bir ve aynı olayı betimler fakat beyinlerin anlamları biraz farklıdır. Bu şeyi betimlemek için çoğumuz havayla ilgili bir düşünce zihinsel tasvirini kullanırız. Fakat türsel özdeşlik teorisine göre bilim adamı ilke olarak beynin bu düşünce olan halinin ayrıntılı bir analizini verebilir. Türsel özdeşlik teorisinin savunucusu dahası bu türden bütün düşüncelerin fiilen beynin bu aynı türden halleri olduğunu iddia eder. Bu zihin teorisinin bir avantajı onun nöropsikologların arayacağı şey türlerinin yani beynin çeşitli düşünce türlerine tekabül eden fiziki hallerine işaret etmesidir. Bununla birlikte türsel özdeşlik teorisine yöneltilen bir takım itirazlar vardır. Sayfa 152 Türsel özdeşlik teorisinin eleştirisi Beyinsel süreçlerin bilgisinin olmaması Bizler düşüncelerimize dair dolayımsız bilgiye sahibiz ama çoğumuz beynin faaliyetleri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bazı insanlar bunu fizikalizme karşı bir itiraz olarak görürler. Nöropsikoloji ile ilgili hiçbir şey bilmeden düşünceyi bilmek mümkün olduğuna göre düşünce beyinsel bir süreçle aynı şey olamaz. Hepimiz kendi düşüncelerimiz söz konusu olduğunda salt kendimize özel bir bilgiye erişebiliyoruz. Yani kendi bilinçli düşüncelerimizin ne olduğunu başka herkesten daha iyi biliyoruz. Bu beyin halleri için geçerli değildir. Fakat düşünce ve beyin halleri özdeşse eğer onların aynı özellikleri paylaşmaları gerekir. Bu itiraz bununla birlikte fizikalist için ciddi bir problem teşkil etmez. Suyun kimyasal terkibi hakkında hiçbir şey bilemeyebiliriz fakat bu bizi Su kavramını anlamaktan ve su içtiğimiz zaman onun tadını almaktan alıkoymaz. Aynı şekilde bütün düşüncelerde beyinsel süreçler olabilir ama düşünürlerden düşüncelerini anlamak için bu beyinsel süreçlerin tam ve gerçek doğasını anlamalarını beklemek için hiçbir neden yoktur. Düşüncelerin ve beyin hallerinin özellikleri Kız kardeşimle ilgili bir düşünce beynin bir haliyle özdeş ise o zaman buradan düşüncenin ilgili beyin haliyle tam tamına aynı yerde konumlanmış olması gerektiği sonucu çıkar. Bununla birlikte bu biraz tuhaf bir şey gibi görünmektedir. Düşünceler bu şekilde tam konumlara, dakik yerlere sahip gibi görünmezler. Sahip gibi görünmezler. Sahip gibi görünmezler. Sahip gibi görünmezler. Sahip gibi görünmezler. Sahip gibi görünmezler. Sahip gibi, görünmezler. Sahip gibi gör Sayfa 152. Fakat onların buna sahip olmak durumunda olmaları türsel özdeşlik teorisinin bir sonucudur. Parlak ışığa bakmanın bir sonucu olarak bir yeşil floresan sureti sahip olduğunda bu suretin belli bir şekli, parlak bir rengi ve belli bir büyüklüğü olur. Ama beyin halin bu bakımlardan muhtemelen çok farklı olacaktır. O zaman suret nasıl olur da beynin özgül bir haliyle özdeş olur? Düşüncelerin bir şey hakkında olmaklığı bütün düşünceler bir şey hakkındadır. Bir şey hakkında olmayan bir düşünceden söz etmek mümkün değildir. Paris'in en çok sevdiğim kent olduğunu düşündüğümde düşüncem dünyada fiilen var olan bir yerle ilişkilidir. Fakat beyinsel süreçlerim ve hallerim bir şey hakkındaymış gibi görünmezler. Onlar kendilerinin dışındaki bir şeyle düşüncelerin ilişkili olduğu tarzda ilişkili gibi görünmemektedirler. Kaliya'yı açıklayamaması Tür fizikalizmi zihin beden problemine yönelik birçok çözüm teşebbüsü gibi çoğunluk bilinçli deneyimi hiç hesaba katmamakla yani belli bir hal ya da durumda olmanın fiilen neye benzediğini açıklayamamakla eleştirilir. Bilinci tanımlamak zor olabilir fakat onun duyumları, duyguları, acıyı, neşeyi, arzuyu ve benzeri ihtiva ettiği her halde söylenebilir. Bu türden bilinçli yaşantıları kapsayan şemsiye terim olarak bazen latince kalia sözcüğü kullanılır. Bir ve aynı şeyin alternatif tasvirleri olarak Su ve H2O'yu her ne kadar kullanabilsek de New York'u ilk görüşümü anımsayışımı bu şekilde ifade veya tarif etmek kolay değildir. Farklılık bu ikinci örnekte bizim cansız nesnelerle temas ediyor olmamamızdan kaynaklanmaktadır. Bu bilinçli deneyimde belirli bir duygu söz konusudur fakat bu düşünceyi yalnızca beynin belli bir haline indirgemek bunun böyle olabilmesinin nasıl mümkün olduğuna doyurucu bir açıklama getirmez. O bilinç ve düşünceyle irtibatlandırılan en temel fenomenlerden birini, kalyanın varoluşunu gözelde eder. Bu hususun altını biraz daha kalın çizgilerle çizmek üzere korkunç bir acının bütünüyle fiziki veçeleriyle, sinir hücreleri ve benzeriyle fiilen ızdırap veren acı duygusu arasındaki farklılığı bir düşünelim. Fizyiki betimleme bu durumu deneyimlemenin gerçekten neye benzediğini yakalamayı hiçbir şekilde başaramaz. Bireysel farklılıklar Türksel özdeşlik teorisine yöneltilen bir diğer itiraz da onun söz gelimi havayla ilgili düşüncelerin düşünceler farklı bireylerin düşünceleri olduğu zaman bile aynı türden beyin halleri olması gerektiğinde ısrar etmesidir. Fakat farklı insanların beyinlerinin farklı insanlardaki farklı beyin hallerinin hala benzer bir düşünceye yol açabilecek şekilde biraz farklı tarzlarda işlev gösterdiklerine inanmak için sağlam gerekçeler olabilir. Daha bu bile düşüncelerin öyle kolaylıkla bulunup aralarına bir sınır çekilemeyeceğini gösterir. Bir düşüncenin nerede bitip bir başkasının nerede başladığını söyleyemeyeceğimizi ifade eder. Oysa türsel özdeşlik teorisinin temel bir kabulü iki insanın tam tamına aynı türden düşüncelere sahip olabilmesini öngörür. Biraz daha yakından ve daha dikkatlice incelendiğinde bunun hayli tartışmalı bir kabul olduğu görülür. Gerek siz ve gerekse ben karanlık gökyüzünün güzel göründüğünü düşünüyorsak, Kendimizi pekala bir ve aynı sözcüklerle ifade edebiliriz. Her ikimizde bulutların ay tarafından belli bir biçimde nasıl aydınlatıldığına dikkat çekebiliriz ve benzeri. Ama acaba zorunlulukla bir ve aynı düşünceyi, aynı tip düşünceyi düşündüğümüzden söz edebilir miyiz? Benim gökyüzünün güzelliği ile ilgili düşüncem, geceleri göğün durumuna ilişkin sizinkinden açıktır ki çok farklı olan deneyim bütünümden öyle kolaylıkla yalıtlanamaz. Ya da yine ben 1984'ün 1984 yazarının takma adla yazdığına inanırken siz de Eric Blair'in takma adla yazdığına inanıyorsanız ikimiz birden aynı türden düşünceyi paylaşıyor olabilir miyiz? İnançlarımızı ifade eden bildirimlerin edebiyat çevrelerinde genellikle George Orwell diye bilinen bir ve aynı kişiye gönderimde bulunduğundan yana hiçbir kuşku yoktur. Ama bu türden soruların kolay cevapları olmadığı da kesindir. Bütün bunların gösterdiği şey zihinsel yaşamımızı daha sonra ait oldukları bütünden çıkartılarak başka insanların zihinsel hayatlarından koparılmış kesitlerle kıyaslanabilecek dilimlere bölmenin aşikar güçlüğüdür. İki insanın ne zaman tam tamına aynı türden düşüncelere sahip olduğunu belirlemek imkansız ise bu durumda türsel özdeşlik fizikalizminin bir zihin teorisi olarak makul ve kabul edilebilir olmadığını söylemek gerekir. Sayfa 155 Örnek özdeşliği teorisi Türsel özdeşlik teorisine yönelik bu eleştirileri bertaraf etmenin bir yolunu örnek özdeşliği teorisi sağlar. Fizikalizmin başka bir şekli veya versiyonu olan örnek özdeşliği teorisi de tıpkı türsel özdeşlik teorisi gibi bütün düşüncelerin beyin halleriyle özdeş olduğunu öne sürer. Fakat örnek özdeşliği teorisi türsel özdeşlik teorisinin tersine aynı türden düşüncelerin tümünün birden beynin aynı türden halleriyle özdeş olmasının gerekmediğini bildirir. Bu teori tür ile örnek arasındaki temel ayrımı kullanır. Söz konusu ayrım ise en iyi ve en kolay bir takım misallerle ortaya konabilir. Savaş ve Barış adlı kitabın bütün kopyaları belirli bir türün Savaş ve Barış romanının kopya ya da örnekleridir. Bir Fiat brava otoya sahipseniz eğer münferit bir oto türünün bir örneğine bir brava arabaya sahip bulunuyorsunuz demektir. Tür bir nevi belli bir cinsin türüdür. Örnek ise türün bireysel özellemesidir. Örnek özdeşliği teorisinin söylediği şey belirli bir düşünce türünün bireysel örneklerinin zorunlu olarak tam tamına aynı türden fiziki haller olmadığıdır. Dolayısıyla ben bugün Bertrand Russell'ın Russell bir filozoftu diye düşündüğümde bu aynı düşünceye dün sahip olduğumda söz konusu olan fiziki halden farklı bir beyin halini ihtiva edebilir. Aynı şekilde sizin de bu düşünceyi düşünebilmeniz için benim her iki alternatifte de içinde bulunduğum beyin halinde olmanız gerekmez. Örnek özdeşliği teorisi en azından bir büyük eleştiriye açıktır. Örnek özdeşliği teorisine yönelik eleştiriler. Bazı beyin hallerinin farklı düşünceler olabilmekliği. Bu yalın örnek özdeşliği teorisi iki insanın en küçük moleküle kadar fiziken özdeş ama zihinsel olarak bütünüyle farklı olabilmesine izin verir gibi görünür. Bu da zihinsel olanı fiziki olandan çok fazla bağımsız hale getirir gibi görünmektedir. Görüş fiziki olanla zihinsel olan arasındaki ilişkiyi bütünüyle gizemli zihin beden dualizminden bile daha mistik hale getirmektedir. Bununla birlikte örnek özdeşliği teorisyenleri teorilerine takip etme kavramını dahil ederler. Buna göre bir şeyin bir özelliğinin varoluşu için başka bir özelliği bağlı olması durumunda diğer özelliği takip ettiği yani onun arkasından geldiği söylenir. Bundan dolayı örneğin onun renk bakımından koyu ciltle tanımlanacağını varsaydığımızda Güzelliğin fiziki özellikleri takip ettikleri iki insanın fiziken yani özdeş olması durumunda birine güzel diğerine çirkin denmesinin imkansız olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bu bütün güzel insanların birbirleriyle özdeş olduklarını söylemek anlamına gelmez. Sadece iki insanın hücre hücre özdeş olması anlamında birinin güzel olmasından diğerinin, diğerinin güzel olmamasından söz etmenin imkansız olduğu anlamına gelir. Zihnin örnek özdeşliği teorisini ona zihinsel özelliklerin fiziki özellikleri takip ettikleri düşüncesini ekleyerek benimsediğimizde bu fiziki özelliklerin aynı kalmaları durumunda zihinsel özelliklerinde değişemeyecekleri anlamına gelir. Başka bir deyişle iki insan tam tamına aynı beyin hali içinde bulunuyorlarsa eğer onlar aynı zihinsel deneyime sahip olacaklardır. Bununla birlikte bu iki insanın aynı zihinsel deneyime sahip oldukları için aynı beyin haline sahip olmak durumunda oldukları anlamına gelmez. Sayfa 156 Davranışçılık Davranışçılık zihin beden probleminden çıkışın incelemiş olduğumuz düyalist ve fizikalist teorilerden daha farklı bir yolunu sağlar. Davranışçılar zihnin varoluşunu büsbütün yattırlar. Gelin onların pek çok insana aşikar görüneni yatsımalarının ne ölçüde anlaşılır olduğunu biraz ayrıntılı olarak inceleyelim. Bir kimseyi acı çeken veya sinirlenmiş biri olarak betimlediğimiz zaman davranışçı bunun o kişinin zihinsel deneyimine ilişkin bir betimleme olmadığını savunur. O daha ziyade söz konusu kişinin kamusal davranışına ilişkin bir tasvir veya hipotetik durumlardaki potansiyel davranışına dair bir betimlemedir. Başka bir deyişle o onların belli koşullar altında yapacakları şeyin yani davranış eğilimlerinin davranma yönelimlerinin bir tasviridir. Acı içinde olmak acının yoğunluğuna bağlı olarak bir ürküp çekinme, inleme, çığlık atma, acı acı haykırma eğilimine sahip olmaktır. Kızmak veya sinirli olmak ise bağırma, ayağını yere vurma, insanlara kabaca cevap verme yöneliminde olmaktan başka bir şey değildir. Her ne kadar zihin hallerimizden söz etsek de davranışçıya göre bu yalnızca davranışımızı ve belirli şekillerde davranma eğilimlerimizi betimlemenin kısaltılmış bir yoludur. Zihinsel davranışımızı betimlemenin bu kısaltılmış yolu bizi zihnin ayrı bir şey olduğuna inanmaya sevk etmiştir. 1900-1976 yılları arasında yaşamış ünlü bir davranışçı filozof olan Gilbert Ryle, The Concept of Mind, Zihin Kavrama adlı kitabında bu dualist görüşe makine beden ve hayalet de zihin anlamına gelecek şekilde makine içindeki hayalet adını vermiştir. Davranışçının yorumu zihin-beden problemini hakiki bir problem olmaktan çıkararak sözde bir problem haline getirir. Zihinsel deneyim davranış eğilimleri ve belli davranış kalıpları yoluyla kolaylıkla açıklanabildiğine göre zihin ve beden arasındaki ilişkiyi açıklama diye bir problem yoktur. Bu nedenle davranışçılar problemi çözmekten ziyade onu bütünüyle dağıtma veya ortadan kaldırma iddiasında bulunurlar. Sayfa 157 Davranışçılığın eleştirisi Taslama Davranışçılığa zaman zaman yöneltilen bir eleştiri onun fiilen acı çeken biriyle acı çekmemekle birlikte acı çeker gibi görünen bir kimse arasındaki bir ayrım yapamadığına işaret eder. Zihinsel olana dair her tür konuşma davranışla ilgili betimlemelere indirgenmek durumundaysa inandırıcı bir aktör ile hakikaten büyük bir acıyla kıvranan bir kimse arasındaki farklılığa ilişkin açıklamaya yer kalmaz. Bir davranışçı bu itiraza karşı acı çekmediği halde acı çeker gibi görünen birinin davranış yönelimine ilişkin analizin fiilen acı içinde olan birinin davranış eğilimine ilişkin analizden farklılık göstereceğini işaret edebilirdi. Onların davranışları görünüşte ve yapay bir biçimde benzer olsa dahi içinde bulunacakları durumlar kesinlikle farklılık gösterecektir. Söz gelimi güya acı çekiyormuş gibi davranan biri acıya eşlik eden bütün fizyolojik durumları sıcaklık değişimlerini terlemeyi ve benzeri muhtemelen meydana getiremeyecektir. Yine sözde ızdıraplar içinde kıvranıyormuş gibi davranan bir kimse ağrı kesici ilaçlara gerçekten acı çeken birinden oldukça farklı bir biçimde tepki gösterecektir. Güya acı çekiyormuş gibi davrananın fiilen acı içinde olan birinin ağrı davranışındaki bir değişmeden dolayı Etkinin farkına varacağı yerde ilaçların etkisini ne zaman göstermeye başladığını söylemesinin hiçbir yolu yoktur. Kalia. Davranışçılığa yönelik bir diğer eleştiride, de onun belli bir zihin hali içinde olmanın fiilen neye benzediğine yapılacak bir gönderimden yoksun bulunmasıyla ilgilidir. Davranışçılık bütün zihin hallerini davranış eğilimlerine indirgerken Kalia'yı denklemin dışında bırakır. Gerçekten de fiilen acı içinde olma deneyimini sadece bir çığlık atma, ürküp çekinme ve ızdırabım var deme yönelimine indirgemesi teoriye yönelik bir büyük eleştiri olmak durumundadır. Acı içinde olmanın gerçekten nasıl bir şey olduğunu ortaya koyan bir yaşantı acı çekmenin yarattığı bir duygu gerçekten de vardır ve bu zihinsel yaşamın ayrılmaz bir boyutudur. Fakat davranışçılık onu göz ardı eder. İnançlarımı nasıl bildiğim? Davranışçılığa göre inançlarımı öğrenme tarzım başka insanların inançlarını öğrenme şeklimle tam olarak aynıdır. Yani kendi inançlarımı da başka insanların inançlarını öğrendiğim şekilde davranışın gözlemlenmesi yoluyla öğrenirim. Fakat bu fiilen olup bitenlerin gerçeğe uygun bir resmi kesinlikle değildir. Çeşitli koşul ve durumlarda söylediklerime kulak vermek ve yaptıklarımı gözlemek suretiyle fiilen inanmakta olduğum şeylerle ilgili olarak ilginç keşiflerde bulunabileceğim doğru olabilir. Ama cinayetin yanlış ve kötü olduğuna veya İngiltere'de yaşadığıma dair inancımı bilebilmek için kendi davranışımla ilgili gözlemler yapmaya ihtiyaç duymam. Bütün bunları kendi davranışını tahkik eden bir özel dedektif gibi davranma ihtiyacı duymadan bilirim. Şu halde davranışçılık kişinin kendisine dair bilgisinin yolları ile başka insanların inançlarını bilme tarzımız arasındaki farklılığın doyurucu bir açıklamasını sağlayamaz. Bu eleştiriye verilecek muhtemel bir cevap söz gelimi işkencenin gadarlık olduğuna inanıyorsam eğer içe veya kendime baktığım zaman yaptığım şeyin kendime birine işkence edildiğini öğrendiğim takdirde söyleyeceğim ve yapacağım şeylerin ne olduğunu sormak olduğudur. Bu soruya verilecek cevap uygun eğilimlerimi bana gösterecektir. Bu doğruysa eğer o zaman davranışçının kişinin kendi durumuna dair bilgiye erişmesiyle Başka bir kimsenin durumunu bilebilmesi arasında önemli hiçbir farklılığın bulunmadığı kabulü haklılandırılmış olur. Bununla birlikte içe bakışa ilişkin bu analiz özellikle ikna edici değildir. O içe bakmakta olduğum zaman yaptığım hissine kapıldığım şeylere uymaz. Felsilenin acısı Davranışçılık tamamen ilgili bireylerin tepkilerine veya potansiyel tepkilerine dayandığı için buradan davranışçı halinize göre Bütünüyle felçli olan insanların zihinsel deneyime sahip olamayacakları sonucu çıkar görünür. Onlar hareket edemiyorlarsa ve hiçbir zaman da edemeyeceklerse nasıl olur da bu bir şekilde davranabilirler? Bir davranışçı bütünüyle felçli olan kişinin tam felçliler hiçbir acı davranışı sergilemedikleri için acı hissetmeyeceğini söylemek durumundadır. Oysa felç geçirmiş ve sonra hareket yeteneğini aniden hareket yeteneğini yeniden kazanmış insanlardan elde edilen verilerden felçlilerin çoğunluk oldukça zengin bir zihinsel deneyime ve de kesinlikle acı hissetme kapasitesine sahip olduklarını biliyoruz. İnançların davranışa neden olabilmeleri Davranışçılığın, Davranışçılığa yönelik bir diğer eleştiri onun bir kişinin inançlarının o kişinin davranışlarının nedeni olabilmelerine imkanına bırakmamasıdır. Davranışçı analize göre bir kimsenin yağmurluğunu giymesinin nedeni yağmurun yağmakta olduğu inancı değildir. Bunun tam tersine inancın temel bileşeni bir yağmurluğu üstüne geçirme eğilimidir. Zihinsel olaylar davranıştan bağımsız olarak var olmadıkları için davranışa neden olamazlar. Davranışçılığa göre zihinsel olaylar yalnızca belli şekillerde davranma yönelimleridir. Başka hiçbir şey değil. Ama zihinsel olaylarımızın en azından bazı durumlarda davranışa neden oldukları kesinlikle doğrudur. Yağmurluğumu giyiyorum çünkü birazdan yağmurun yağacağı besbellidir. Bununla birlikte bir davranışçı benim birazdan yağmur yağacağı inancımı davranışımın bir açıklaması olarak dahi kullanamaz. Çünkü inancım fiilen davranışım ve belli şekillerde davranma yönelimim tarafından oluşturulur. İnanç ve eylem birbirinden ayrılamaz. Sayfa 160 İşlevselcilik İşlevselcilik zihin beden problemi konusunda yakın zamanlarda geliştirilmiş olan bir yaklaşımı temsil eder. Bu yaklaşım zihin hallerinin işlevsel rolü üzerinde yoğunlaşır. Bu işe pratikte girdiler, çıktılar ve içsel haller arasındaki ilişki üzerinde odaklaşmak anlamına gelir. Buna göre bir işlevselci bir zihin halini başka zihin halleriyle olan tipik ilişkileri ve onun davranış üzerindeki etkileri yoluyla tanımlar. Dolayısıyla havayla ilgili bir düşünce işlevselcilikte onun başka düşüncelerle ve davranışlarla olan ilişkileri yoluyla yani beni bu düşünceye sahip olmaya sevk eden şeyin ne olduğuna, onun benim diğer düşüncelerimle olan ilişkisine ve beni davrandığım gibi davranmaya götüren şeyin ne olduğuna dair bir araştırma ile tanımlanmak durumundadır. Bu şekilde ortaya konduğunda işlevselcilik zihinsel olayların davranışın fiilen nedenleri olabilmelerine izin verirken Davranışçılığın, zihinsel etkinliğin davranış eğilimleriyle çoğunlukla yakın ve sıkı bir ilişki içinde olduğu benzeri kimi vukuflarından yararlanır. İşlevselcilik bir bilgisayar ile onun programı arasındaki ilişkiyle ilgili bir benzetme yoluyla daha kolay anlaşılabilir. Bilgisayarlardan söz edildiğinde kompüter aksamıyla bilgisayara yüklenen program, plan ve belletmeler arasında bir ayrım yapılır. Bunlardan birincisi bilgisayarın fiilen kendilerinden yapılmış olduğu transistör, devreler, ekran, klavye ve benzeridir. Buna karşın ikincisi programdır. Bilgisayar aksamının gerçekleştirdiği işlemler bütünüdür ve o genellikle bir dizi farklı sistemde kullanılmak için benimsenir. Buna göre program bilgisayar aksamına yöneltilen veya yüklenen fiziken farklı şekillerde gerçekleştirilebilmekle birlikte hep aynı sonuca ulaşan emirlerin oldukça karmaşık bir sistemidir. Bir zihin teorisi olarak işlevselcilik bilgisayar aksamından ziyade düşünce programı ile ilgilidir. O bu bakımdan davranışçılığa benzer. Fizikalizm ise bunun tersine bilgisayar aksamının insan beyninin belirli bir takım parçalarıyla belirli bir işlem paketi insan düşüncesi arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlar. İşlevselcilik her ne kadar fizikalizmin çeşitli türleriyle kesinlikle bağdaşabilir olsa da düşüncenin mekanik aksamıyla ilgili bir teori değildir. O zihinsel programların hangi türden fiziksel sistemlerle işlediğine bakmaz. Onun en temel ilgisi farklı düşünce ve davranış türleri arasında vuku bulan ilişkileri tespit etmektir. Sayfa 161. İşlevselciliğin eleştirisi. Kalya, bilgisayarlar ve insanlar. İşlevselcilik filozoflar arasında çok revaçta olan bir zihin teorisi olmakla birlikte işlevselciliğe sıklıkla yöneltilen bir eleştiri onun bilinçli deneyim ve duyumlara bir açıklama getirememesi, acının, mutlu olmanın ne olduğunu, havayla ilgili düşünmenin nasıl bir şey olduğunu ve benzeri açıklayamadığı eleştirisidir. Benzer bir eleştiri zaman zaman bilgisayarların da akıllı olabilecekleri görüşüne yöneltilmiştir. Sözgelimi çağdaş filozof John Searle bu görüşe olan itirazında bir masalı anlayan bir insan varlığı ile bir masalı güya anlayan bir bilgisayar arasındaki farklılığı göstermeye kalkışan bir düşünce deneyinden yararlanır. Sörl'ün söz konusu düşünce deneyine göre bir odaya kapatılmış olduğunuzu farz edin. Hiç Çince bilmiyorsunuz. Kapıdaki bir mektup kutusundan kartlar veya kart parçaları üzerine yazılmış muhtelif Çince karakterler geliyor. Odada bulunan bir masanın üzerinde bir kitap ve üzerlerine diğer Çince karakterlerin yazılmış olduğu bir küçük kartçıklar yığını var. Sizin göreviniz mektup kutusundan gelen bir kart parçası üzerindeki Çince karakteri kitaptaki bir karakterle birleştirmektir. Kitap bu durumda onunla eşleşen başka bir farklı Çince karakteri gösterecektir. Bu diğer karakteri masanın üzerindeki kart parçaları kümesinden almanız ve onu mektup kutusundan geri göndermeniz gerekmektedir. Dışarıdan bakıldığında bir Çin masalı ile ilgili soruları cevaplıyor musunuz gibi görünür. Odaya gönderilen katlar Çince yazılmış soruları taşımaktadır. Geri gönderdikleriniz ise sizin Çince yazılmış cevaplarınızdır. Hiç Çince bilmemenize rağmen odanın dışında masalı anlayan ve masalla ilgili olarak sorulmuş sorulara doğru cevaplar veren biri gibi görünürsünüz ama gerçekte masalı anlama deneyimine kesinlikle sahip değilsinizdir. Sadece sizin için anlamsız olan karakterleri ustalıkla idare veya manipüle etmektesiniz. Sözde akıllı bir bilgisayar programı da sizin Sörl'ün Çin Odası adlı düşünce deneyindeki konumunuzla aynı durumda bulunur. Sizin gibi oda sembolleri onların tam olarak neye tekabül ettiklerini veya neye gönderimde bulunduklarını anlamadan belli bir biçimde kullanmakta veya yönlendirmektedir. Sonuç olarak işlevselciliği yukarıda ortaya konan bilgisayar analizisine göre düşündüğümüzde o açıktır ki bize tam ve doyurucu bir zihin resmi temin edemez. O anlamayı bir takım sembolleri belli bir şekilde kullanmaya veya manipüle etmeye iş değer bir şey haline getirdiği için hakiki anlamanın neliğini ortaya koyamaz. Sayfa 162 Öteki Zihinler Şimdiye kadar zihin beden problemini çözme teşebbüslerinden en önemlilerinin hemen tamamını gördük. Hiçbir zihin teorisi görmüş olduğumuz üzere bütünüyle tatmin edici değildir. Şimdi zihin felsefesinde başka bir konuya, ünlü öteki zihinler problemine geçelim. Öteki insanların da düşündüklerini, hissettiklerini, yani benim olduğum gibi bilinçli olduklarını nasıl biliyorum? Acı çektiğim zaman acı çekmekte olduğumu kesin olarak bilirim ama başka birisinin de acı çektiğinden nasıl emin olabilirim? Kendi hayatımı yaşarken başka insanların da tıpkı benim gibi duyumlayan ve hisseden varlıklar olup benim deneyimlerime çok benzer deneyimlere muktedir olduklarını varsayarım. Ama bunu kesin olarak bilebilir miyim? Bundan emin olabilir miyim? Bana kalırsa öteki insanların hepsi de gerçekte olmadığı halde sanki içsel yaşamları varmışçasına tepki vermeyi programlanmış hayli karmaşık robotlar ya da zaman zaman söylendiği üzere otomatlar pekala olabilirler. Bu düşünce bir tür paranoyaya hayli yakın bir şeymiş gibi görünebilmekle birlikte gerçekte filozofların özel bir ilgi gösterdikleri ciddi bir felsefe problemi olmak durumundadır. Problemi konu edinen yüzeysel bir inceleme bizim kendi deneyimimizi bilme tarzımızla öteki insanların deneyimlerini öğrenme şeklimiz arasındaki önemli farklılıkları su yüzüne çıkarır. Davranışçılık için bir problem teşkil etmemesi Başka insanların deneyimleriyle ilgili bu şüpheleri dağıtmanın en bildik ve genel yolunu ele almazdan önce öteki zihinler probleminin davranışçılar için söz konusu olmadığını işaret etmekte yarar vardır. Bir davranışçıya göre bunun gerçekten de zihnin olduğu şey olması dolayısıyla ötekilerine zihinsel deneyi mizafe etmek açıkça doğru ve yerinde olur. Bu durum bununla birlikte şu çirkin davranışçı şakaya birbirleriyle cinsel iliş ilişkiye giren iki davranışçıdan birinin ilişkiden hemen sonra diğerine senin için harikaydı acaba benim için nasıldı diye sormasına neden olur. Analojiden hareket eden argüman Başka insanların bilinçli olmalarından kuşku duymaya verilen en açık cevap analojiden hareket eden argümandır. Birinci bölümde Tanrı'nın varoluşu için getirilen düzen ve amaç kanıtını incelediğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi analojiden yola çıkan bir argüman oldukça benzer iki şey arasındaki bir karşılaştırmaya dayanır. Eğer bir şey diğerine bazı bakımlardan benzer ise onlar diğer bakımlardan da benzer olacaktır. Öteki insanlar benimle önemli bazı bakımlardan benzerlik gösterirler. Hepimiz bir ve aynı türün üyeleriyiz ve dolayısıyla oldukça benzer bedenlere sahibiz. Yine oldukça benzer şekillerde davranıyoruz. Olağanüstü büyük bir acı içinde olduğum zaman inliyor veya feryat ediyorum ve insan türünün öteki üyelerinden hemen çoğu acı çekmekte olmalarını beklediğim durumlar içinde kaldıklarında aynı şeyi yapıyor. Analojiden yola çıkan argüman beden ve davranış açısından benim bizzat kendi durumumla ötekilerinin durumları arasındaki benzerliklerin öteki da benim olduğum tarzda gerçekten bilinçli oldukları sonucunu çıkartmam için yeterli olduğunu öne sürer. Sayfa 164. Analojiden hareket eden argümanın eleştirisi. Bir ispat olmaması. Analojiden hareket eden argüman öteki insanların da zihinlere sahip olduklarının kesin sonuçlu bir ispatını sağlayamaz. Analojiden yola çıkan argümanlar azımsanmayacak miktarda destekleyici veri ve de delillere ihtiyaç duyarlar. Oysa öteki zihinlerle ilgili analojiden hareket eden bu argümanda belli bir beden ve davranış türüyle belli bir bilinç türü arasındaki bağlantıya tanıklık etmekte olduğum yalnızca tek bir durum o da kendim vardır. Bunu bir tarafa bırakın öteki insanların bedenleriyle davranışlarının benim kendi bedenim ve davranışımdan çeşitli şekillerde farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatta bu farklılıklar benzerliklerden daha önemli olabilirler. Bu nedenle analojiden hareket eden bir argümanı benim bedenim ve davranışımla öteki insanların bedenleri ve davranışları arasındaki zihinsel deneyim tipleri bakımından söz konusu olabilen bir farklılığı ortaya çıkardığını göstermek için kullanabilirim. Üstelik analojiden hareket eden argümanlar tüme varımsal akıl yürütmeler olmaları dolayısıyla sonuçları için yalnızca muhtemel deliller getirebilirler. Onlar bir şeyi kesin sonuçlu olarak kanıtlayamazlar. Demek ki böyle bir argüman en iyi durumda öteki insanların kesin olmasa da neredeyse kesin olarak zihinleri olduklarını sadece gösterebilir. O tümden gelimsel bir ispat değildir ama bilim üzerine olan daha önceki bölümde de görmüş olduğumuz gibi yarın güneşin doğacak olmasının da ispatı ve garantisi yoktur. Fakat bizim güneşin yarın da doğacağından emin olmak için hala sağlam gerekçelerimiz vardır. Doğrulama, doğrulanamaması Her şey bir yana o acı çekiyor gibi bir önermenin doğru ya da aynı nedenden dolayı yanlış olduğunu kesin sonuçlu olarak göstermenin bir yolu var gibi görünmemektedir. Sadece birileri derinden derine inlediği veya çığlıklar attığı için buradan onların büyük acılar içinde kıvrandığım zaman Yaşadığım şeylerin tam tamına aynılarını deneyimlemekte oldukları sonucu çıkartılamaz. Onlar şöyle ya da böyle herhangi bir deneyime sahip olmuyor dahi olabilirler. Onların deneyimleriyle ilgili sözel bir kayıt bu bağlamda güvenilir bir veri olamaz. Bir robotta bu gibi durumlarda inandırıcı bir biçimde tepki verecek şekilde programlanmış olabilir. Bir kimsenin acı çektiği veya ağrılar içinde kıvranmak olduğu düşüncesini doğrulayabilen veya çürütebilen mümkün gözlem bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir kimsenin inlemesi veya feryat etmesi olgusu kimi fiili durumlarda bizim o kişinin acı çektiğinden tam olarak emin olmamız için yeterli olabilir. Ama mantıksal bakış açısından davranış her ne kadar çoğu insan davranışlarında onun güvenilir olduğu kabulünü temele alsa da acının mutlak ispatını vermez. Pek çoğumuz öteki insanların pek hala bilinçli olmayabileceklerini varsaymayı ya da kabul etmeyi olağanüstü zorlama bir davranış olarak görebiliriz. Bundan ötürü öteki insanların da zihinleri olduğundan zaten o kadar eminizdir ki bu konuyla ilgili olarak kesin sonuçlu bir kanıt ihtiyacı hiçbir zaman duymayız. Çoğumuz kesinlikle öteki insanların hemen her zaman zihinleri olduğu kabulüyle eğleriz. Dış dünya üzerinde olan bölümde de görmüş olduğumuz gibi bu kabul edilebilir ve de makul bir konum değildir. Sayfa 165 Sonuç Bu bölüm dualizm, fizikalizm ve öteki zihinler problemi üzerinde yoğunlaştı. Bunlar zihin felsefesinin merkezi konularıdır. Felsefe en fazla düşüncenin doğasıyla ilgili olduğundan birçok filozof ama özellikle de zihin felsefesi alanında uzmanlaşmış olanlar bu bölümde tartışılmış olan türden sorunların hemen her felsefi sorunun deyim yerinde ise yüreğinde bulunduğunu düşünür. 20. yüzyılın en parlak filozoflarından çoğu enerjilerini kesinlikle zihin felsefesi alanındaki problemler üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bir sonuç olarak bu alanda kaleme alınmış olan yazıların önemli bir bölümü hayli karmaşık ve teknik yazılardır. Aşağıdaki listede yer alan kitaplar konuyla ilgili bir labirentimde inanıyorum ki size rehberlik edeceklerdir. Ek okuma önerileri Zihin felsefesi için en iyi giriş kitabı Peter Smith ile Johnson the Philosophy of Mind zihin felsefesi adlı eserleridir. Kitap bu alandaki çağdaş tartışmaların çoğuyla ilgili olarak açık ve değerli bilgiler sunar. Churchland'ın Matter and Consciousness, Madde ve Bilinç adlı eseri de bir diğer yararlı girişi oluşturur. Stephen Priest'in Theories of Mind, Zihin Teorileri adlı kitabı zihin felsefesindeki belli başlı yaklaşımlara ilişkini eleştirer bir incelemedir. Bu bağlamda kimi bölümleri oldukça güç olmakla birlikte Colin McGee'nin The Character of Mind, Zihnin Karakteri adlı çalışmasını da öneririm. Editörlüğüne Douglas Hofstadter ve Daniel Dennett'ın yaptıkları The Mind's Eye. Zihnin Beni adlı eser ise zihinle ilgili felsefi düşünceleri ele alan makale, düşünüm ve kısa öykülerin ilginç ve eğlenceli bir seçkisidir. Eser John Sirlin, onun Tim Crane'in Mechanical Mind, mekanik Zihin adlı eserinin konusunu oluşturan bilgisayarların gerçekte düşünüp düşünemeyecekleri konusunu ele aldığı Minds, Brains and Programs adlı makalesine ihtiva, makalesine ihtiva etmektedir. Makalesine ihtiva etmektedir. Makalesine ihtiva etmektedir. Makalesine ihtiva etmektedir. Makalesine ihtiva etmektedir. Makalesine ihtiva etmektedir. Sayfa 167. 7. Bölüm Sanat Sanat galerilerini gezen, roman ve şiir okuyan, tiyatro oyunları veya bale izleyen, film seyretmek üzere sinemaya giden ya da müzik dinleyen insanlardan pek çoğu zaman zaman sanatın ne olduğunu merak etmiştir. İşte bu sanat felsefesinin üzerine inşa edilmiş olduğu temel sorudur. Bu bölüm sanatın ne olduğu sorusuna verilmiş bazı cevapları ele almaktadır. O aynı zamanda sanat eleştirisinin özüyle ilgili bazı felsefi soruları inceleyecektir. Film ve fotoğraf gibi yeni sanat formlarının zuhur etmiş ve sanat galerilerinin tuğla kümeleri veya mukavva kutular yığını benzeri şeyler, şeyleri sergiliyor olmaları olgusu bizi sanat adını vermeye hazırlandığımız şeyin sınırları üzerinde düşünmeye zorlar. Sanat açıktır ki farklı zamanlarda farklı kültürler için farklı şeyler ifade etmiştir. O içinde üretilmiş olduğu kültür için hayati bir anlamı, merkezi bir önemi olan inançları, korkuları ve arzuları cisimleştirme amacına olduğu kadar başta dini amaçları olmak üzere ritüel ve de eğlence amacına hizmet etmiştir. Eski zamanlarda sanat diye nitelenen şeyin daha bir açıklıkla tanımlandığı görülmektedir. Oysa 20. yüzyılın sonlarında öyle görünmektedir ki Artık bir şeyin bu her ne olursa olsun bir sanat eseri olarak görülebildiği bir evreye ulaşmış bulunuyoruz. Hal böyleyse eğer, şimdi sorulması gereken soru şudur. Başka bir nesneyi değil de, belli bir nesneyi veya bir yazı ya da müzik parçasının sanat eseri diye adlandırılmaya değer kılan şey nedir? Sayfa 168. Sanat tanımlanabilir mi? Sanat eserleri arasında devasa bir çeşitlilik bulunmaktadır. Tabloların, oyunların, fikirlerin, romanların, müzik parçalarının ve dansın ortak pek az şeyi varmış gibi gelebilir. İşte bu durum bazı filozofları sanatın hiçbir şekilde tanımlanamayacağını öne sürmeye sevk etmiştir. Bu filozoflar sanat eserleri arasında hepsine birden uygulanacak bir tanımın doğru ya da doyurucu olabilmesini engelleyen çok büyük bir çeşitlilik bulunduğu için ortak bir payda aramaya ya da bulmaya kalkışmanın bütünüyle yanlış olduğunu savunurlar. Onlar bu düşüncelerini desteklemek üzere filozof Ludwig Wittgenstein tarafından kendisinin Logical Investigations, Felsefi Soruşturmalar adlı eserinde kullanılan bir kavram olan aile benzerliği düşüncesinden yararlanırlar. Aile Benzerliği Görüşü Siz babanıza biraz benzeyebilirsiniz, babanız da kız kardeşine benzeyebilir. Bununla birlikte sizin halanıza hiç benzememeniz pekala mümkündür. Başka bir deyişle, işte bir ailenin farklı üyeleri arasında hepsinin birden paylaştığı gözlemlenebilir tek bir yön ya da özellik olmadan çarpıcı veya çakışan benzerlikler olabilir. Aynı şekilde birçok oyunda birbirine benzeyebilir ama kişinin bir başına oynadığı İstanbul oyununun, satrancın, Amerikan futbolunun ve disk fırlatma oyununun hepsinin birden ortak olarak paylaştıkları şeyin ne olduğunu görmek oldukça güçtür. Farklı sanat türleri arasındaki benzerlikler de bu türden bir benzerlik kapsamına girebilir. Bazı sanat eserleri arasındaki aşikar benzerliklere rağmen hepsinin birden paylaştığı ortak hiçbir yön gözlemlenebilir, hiçbir özellik ortak tek bir fayda olmayabilir. Durum böyleyse eğer genel bir sanat tanımı aramak boşuna ve hatta yanlış olur. Ümit edebileceğimiz en iyi şey roman, kurgu filmi veya senfoni gibi bir sanat formu ya da türünün bir tanımıdır. Sayfa 169 Aile benzerliği görüşünün eleştirisi. Bu görüşün yanlış olduğunu kanıtlamanın bir yolu tatmin edici bir sanat tanımı ortaya koymaktır. Bu doğrultudaki kimi teşebbüsleri aşağıdaki sayfalarda ele alacağız. Bununla birlikte aile benzerlikleri örneğinde bile bir ailenin bütün üyelerinin ortak olarak paylaştığı bir şeyin bulunduğunu aile üyelerinin birbirlerine genetik olarak bağlanmış oldukları olgusunu kaydetmekte yarar vardır. Yine bütün oyunlar oyuncu ya da izleyicilerin pratik olmayan ilgisini çekebilme potansiyeline sahip olmak bakımından birbirlerine benzerler. Dolayısıyla söz konusu oyun tanımı söz gelimi oyunları öpme veya müzik dinleme benzeri etkinliklerden ayıramadığı için bütünüyle tatmin edici olmayıp hali muğlak olmakla birlikte bir yandan da daha ayrıntılı ve makul bir tanımın pekala bulunabileceğini ima eder. Bu oyunlar için yapılabilirse eğer o zaman aynı şeyi sanat eserleri içinde yapma imkanını dışlamanın anlaşılır hiçbir nedeni olmaz. Bütün sanat eserlerinin ortak paydasının özellikle ilginç ya da önemli olmak olmadığı elbette ortaya çıkabilir ama ortak bir payda bulabilmek her şeye rağmen pek hala mümkün olabilir. Öyleyse gelin sanat gelin sanatı tanımlamaya yönelik kimi teşebbüsleri bir ele alalım. Bu bağlamda sanatın anlamlı form teorisini, idealist sanat sanat anlayışını Kurumsal sanat teorisini inceleyeceğiz. Anlamlı form teorisi 20. yüzyılın başlarında hayli popüler olup özellikle sanat eleştirmeni Clive Bell ve onun Art yani sanat adlı eseriyle irtibatlandırılan anlamlı form teorisi hakiki sanat eserlerinin izleyicide, dinleyicide ya da okuyucuda estetik bir duygu yarattığı kabulüyle başlar. Bu duygu gündelik yaşama ait olan duygulardan farklı bir duygudur. Onun ayırıcı özelliği pratik ilgilerle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi bulunmamasıdır. Sanat eserlerinde insanların onlara bu şekilde tepki vermelerine neden olan ne gibi bir şey vardır? Sanat eserlerinin bu estetik duyguyu uyandırmalarının nedeni nedir? Belin vermiş olduğu cevap bütün hakiki sanat eserlerinin onun geliştirmiş olduğu bir terimle ifade edecek olursak anlamlı form diye bilinen ortak bir özelliği paylaştıkları şeklindedir. Anlamlı fon parçalar arasındaki münferit bir ilişki olup bir sanat eserinin konusundan ziyade yapısının ayırıcı özellikleriyle ilgilidir. Bu teori her ne kadar genelde yalnızca görsel sanatlara uygulanabilmekle birlikte pek hala bütün sanatlar için geçerli olan bir tanım olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sözgelimi Van Gogh'un eski bir çift bot tablosunu bir sanat eseri yapan şeyin ne olduğu üzerinde düşünen bir anlamlı fon teorisyeni renklerle yüzeyin anlamlı forma sahip bulunan ve bundan ötürü duyarlı eleştirmenlerde estetik duyguya yol açan karışımına işaret eder. Anlamlı form, duyarlı eleştirmenlerin bir sanat eserinde sezgisel olarak tanıyabildikleri veya farkına varabildikleri tanımlanamaz bir özelliktir. Yeterince duyarlı olmayan eleştirmenler anlamlı formu maalesef tanıyıp takdir edemezler. Bell, sanatın kurumsallığını ön plana çıkartan ve bizim aşağıda ele alacağımız teorisyenlerden farklı olarak sanatın değer ifade eden veya değer biçici bir kavram olduğuna inanmıştır. Bu bir şeye sanat eseri adını vermenin sadece onu sınıflamakla ilgili bir konu olmayıp aynı zamanda onun belli bir değere sahip bulunduğunu söylemek olduğu anlamına gelir. Bütün çağların ve bütün kültürlerin hakiki bütün sanat eserleri anlamlı forma sahiptir. Sayfa 170 Anlamlı form teorisinin eleştirisi Döngüselliği Anlamlı form teorisinin temel argümanı, anahtar kavramlarından her ikisinin de birbirleri aracılığıyla tanımlanması anlamında döngüsel bir argüman gibi görünmektedir. Anlamlı form yalnızca bir eserin estetik duygu uyandıran formel özellikleridir. Fakat estetik duygu da yalnızca anlamlı formun mevcudiyeti dolayısıyla hissedilen duygu olarak anlaşılabilir. Bu hiçbir şekilde tatmin edici bir tanım değildir. Tanımın bu döngüselliğinden kurtulamıyorsak eğer o zaman teorinin aydınlatıcı olmayan bir teori olarak kalması... Kaçınılmaz olur. Ya anlamlı formu ya da aksi durumda estetik duyguyu tanıyıp takdir etmenin müstakil bir roluna ihtiyaç duymaktayız. Biri ya da diğeriyle ilgili olarak böylesi müstakil bir ölçütün yokluğunda teori bağrında onulmazcasına döngüsel olan bir tanımı taşımaya devam eder. Bu ise bir sözcükte onun hayırın, hayırın zıddı olarak tanımlanmış olduğunu görmek için evetin tanımını aramaya daha sonra da onun evetin zıddı diye tanımlanmış olduğunu görecek şekilde Hayırın tanımına bakmaya benzer. Çürütülemezliği Teoriye yönelik başka bir itiraz ise onun çürütülemez olduğuna dikkat çeker. Anlamlı fon teorisinin bir kabulü, sanatın bütün gerçek alımlayıcılarının hakiki sanat eserlerine değer biçerken yaşadıkları veya hissettikleri tek bir duygu bulunduğudur. Ama bunu kanıtlamak imkansız değilse bile olağanüstü zordur. Bir kimse bir sanat eserini tam ve doğru deneyimlediğini ama bu estetik duyguyu yaşamadığını iddia ederse o zaman Bell bu kişinin yanıldığını söyler. Onlar ya sanat eserini tam olarak deneyimleyememişlerdir ya da duyarlı birer eleştirmen değildirler. Fakat bu teorinin kanıtlayacağına inanılan şeyi varsaymaktan yani bir estetik duygunun gerçekten de var olduğunu ve onun hakiki sanat eserleri tarafından üretildiğini kabul etmekten başka hiçbir şey değildir. Teori bu durumda çürütülmesi imkansız bir teori gibi görünür. Ve birçok filozof bir teorinin mümkün her gözlem onu teyit edeceği için mantıksal olarak çürütülmesi imkansız bir teori olması durumunda anlamsız bir teori olacağına inanır. Aynı şekilde bir sanat eseri olduğuna inandığımız ama duyarlı bir eleştirmende söz konusu estetik duyguya yol açmayan bir şeye işaret ettiğimizde anlamlı form teorisyeni onun hakiki bir sanat eseri olmadığını iddia edecektir. Yine burada da İlgili kişinin bu konuda yanılmış olduğunu ispatlayacak mümkün bir gözlem yoktur. Sayfa 171 İdealist Teori Sanatın Principles of Art, Sanatın İlkeleri adlı eserinde en ikna edici bir biçimde 1889-1943 yılları arasında yaşamış Collingwood tarafından ortaya konan idealist teorisi diğer sanat teorilerinden fiili sanat eserinin fiziki olmadığını savunmak bakımından farklılık gösterir. O sanatçının zihnindeki bir fikir, düşünce veya duygudur. Bu düşünceye fiziken yaratıcı bir ifade kazandırılır ve o sanatçının belli bir sanatsal ortam ile olan ilişkisi dolayısıyla değişime uğrar. Ama sanat eserinin kendisi sanatçının zihninde kalır. İdealist teorinin bazı versiyonlarında ifade edilen duygunun içten bir duygu olmasına özel bir önem atfedilir. Bu ise teoriye oldukça güçlü bir değer biçici unsur ekler. İdealist teori sanatı zenatten ayırır. Sanat eserleri belirli hiçbir amaca hizmet etmezler. Onlar sanatçının yağlı boya veya sözcükler benzeri belirli bir ortamla olan ilişkisi sayesinde yaratılırlar. Zenaatta ise nesneler bunun tam tersine özgül bir amaç için yaratılırlar ve zenaatkar nesneyi onu meydana getirme sürecinde tasarımlamak yerine işe bir planla başlar. Dolayısıyla örneğin Picasso tarafından yapılmış olan bir tablo belirli hiçbir amaca hizmet etmez ve muhtemelen önceden tam olarak tasarımlanmış değildir. Oysa üzerinde yazı yazmakta olduğum masa çok bariz bir işleve hizmet eder ve önceden var olan bir plan veya projeye göre yapılmıştır. Picasso tarafından yapılmış olan tablo bir sanat eseri, masa ise bir zanaat eseridir. Bu sanat eserlerinin zanaattan birtakım unsurlar itibar etmediğini söylemek değildir. Birçok büyük sanat eseri açıktır ki zanaattan böylesi öğeler içerir. Nitekim Collingwood, sanat ve zanaat teori kategorilerinin birbirlerini karşılıklı olarak dışlayan kategoriler olmadığını açıklıkla söyler. Sanatın belirleyici özelliği, bunun yerine onun yalnızca hiçbir amacın bir aracı olmamasıdır. İdealist teori, hakiki sanat eserlerini salt eğlence amaçlı sanatla, yalnızca insanları eğlendirmek veya belirli bir takım duygular uyandırmak amacıyla yapılan sanatla karşı karşıya getirir. Hakiki sanatın hiçbir amacı yoktur. O kendi içinde bir amaçtır. Eğlence amaçlı sanat ise bir zanaat olup bundan dolayı da gerçek sanattan aşağıdır. Aynı şekilde deyim yerinde ise katışıksız bir biçimde dini sanatta belirli bir amaçla yapıldığı için bir zanaat olarak görülür. Sayfa 173 İdealist teoriye yönelik eleştiriler Tuhaflığı İdealist teoriye yöneltilen temel itiraz sanat eserlerini fiziki nesnelerden ziyade zihindeki fikir veya düşünceler olarak görmenin tuhaflığına işaret eder. Bu bir sanat galerisine gittiğimiz zaman gördüğümüz her şeyin sanatçıların fiili yaratımlarından izler olduğu anlamına gelir. Bu ise sanat eseri diyebileceğimiz tek bir fiziki nesnenin bulunmadığı edebi sanat eseriyle müzik eserleri söz konusu olduğunda her ne kadar daha makul ve anlaşılır bir görüş haline gelse de kabul edilmesi güç bir görüştür çok dar olması. Bu teoriye yöneltilen ikinci bir itiraz onun çok çok dar oluşuyla ilgili bir itirazdır. O birçok kabul görmüş sanat eserini gerçek sanat değil de yalnızca zanaat eseri diye kategorize eder gibi görünmektedir. Birçok büyük ve önemli portre oturanın yüzüne dair bir belgeye veya görünüşünün bir kaydına sahip olmak amacıyla yapılmıştır. Yine birçok tiyatro oyunu vardır ki eğlendirme amacıyla kaleme alınmıştır. Bu acaba onların zihinde belli bir amaç güdülerek yaratılmış oldukları için sanat eserleri olamayacakları anlamına mı gelir? Ya geleneksel olarak güzel sanatlardan biri olan mimari için ne diyeceğiz? Birçok yapı özgür bir amaçla yaratılmış olduğu için onları bu teoriye göre sanat eseri olarak görülemeyeceklerini mi söyleyeceğiz? Sayfa 173 Kurumsal Teori Sanatın kurumsallığını öne çıkaran sanat teorisi, Çağdaş filozof George Dickie gibi yazarların yakın zamanlardaki Shakespeare'in Macbeth'i, Beethoven'ın 5. Senfonisi, bir tuğlalar yığını kaynak diye etiketlenen bir idrar kabı, T.C. Eliot'un The Waste Land yani Çorak Ülke, Swift'in Gulliver's Travels Gulliver'in Seyahatleri ve Bill Klein'in fotoğrafları gibi çok çeşitli şeylerin hepsinin birden nasıl olup da sanat eserleri olarak görülebileceğini açıklama teşebbüslerinden oluşur. Teori bütün bu farklı şeylerin ortak olarak sahip oldukları iki farklı şey bulunduğunu öne sürer. Her şeyden önce bu saydığımız şeylerin hepsi de insan elinden çıkmış olan eserler el işleridir. Yani onlardan hepsinin de üzerinde insan varlıkları tarafından belli ölçüler içinde çalışılmıştır. El işi veya insan elinden çıkma eser terimi oldukça gevşek bir biçimde kullanılır. Bir deniz kenarından alınan denizin karaya atmış olduğu bir tahta parçası bile birilerinin onu bir sanat galerisinde sergilemesi durumunda bir sanat eseri olarak görülebilir. Tahta parçasını insanların ona belli bir biçimde bakmalarını sağlamak amacıyız. Bir sanat galerisine koymak onun üzerinde çalışmış olmak olarak görülecektir. Söz konusu el işi veya insan elinden çıkma eser tanımı sanat kavramına kaydı değer hiçbir şeyi katmayacak kadar gevşektir. İkincisi ve çok daha önemlisi onların hepsine de sanat dünyasının bir galeri sahibi, bir yayıncı, bir prodüktör, bir orkestra veya koro şefi ya da bir sanatçı gibi bir üyesi veya üyeleri tarafından bir sanat eseri statüsü verilmiş olmasıdır. Tek tek her bir durumda uygun veya gerekli otoriteye sahip birileri onları sanat eserleri olarak vaktis etmeye eşdeğer bir şey yapmıştır. O el işine veya insan elinden çıkma bu esere kıymet biçilmeye ya da takdire aday olma statüsü aktarmıştır. Bu açıkça döngüsel bir iddia olarak sanki sanat eserleri sadece belirli bir takım insanların sanat eseri dedikleri şeylermiş anlamına geliyor izlenimi verebilir. O buna gerçekten de çok yakın düşen bir teoridir. Bununla birlikte sanatın üyelerinin bir şeyi sanat eseri adını verme seremonisi içinde olmalarının gerekmediği gibi ona fiilen sanat eseri demeleri dahi gerekmez. Eseri yalnızca sanat olarak değerlendirmeleri yeterlidir. Kurumsal teori öyleyse toplumumuzdaki bazı birey ya da grupların insan elinden çıkma herhangi bir eseri ya bir şeye sanat adını verme şeklinde alabilen ya da çoğunluk eseri yayınlamaya, sergilemeye veya icra etmeye eşleri olan yalın bir vaktiz etme eylemi yoluyla bir sanat eserine dönüştürme yeteneğine sahip bulunduğunu söyler. Sanatçıların kendileri de bu sanat dünyasının birer üyesidirler. Bu elit grubun bütün üyeleri... Kral Midas'ın dokunduğu her şeyi altına dönüştürme yeteneğinin bir benzerine veya eşdeğerine sahiptirler. Sayfa 175 Kurumsal Teoriye Yönelik Eleştiriler İyi sanatı kötü sanattan ayıramaması Zaman zaman kurumsal teorinin dünya sanat değerine sahip olduğu iddiasıyla ortaya çıkan en yüzeysel ve gelişigüzel yapılmış nesnelerin sanat eserleri olarak görülmelerini meşrulaştırır gibi göründüğü için zayıf ve kötü bir sanat teorisi olduğu öne sürülmüştür. Eleştiriye göre söz gelimi ben bu sanat dünyasının bir üyesi olsaydım sol ayakkabımdan onu bir galeride sergilemek suretiyle bir sanat eseri üretirdim. Kurumsal teorinin hemen her şeyin bir sanat eseri haline gelebilmesine izin verdiği kesinlikle doğrudur. Bir şeyi bir sanat eseri olarak vaktiz etmek onun iyi bir sanat eseri olduğu anlamına gelmediği gibi yine aynı nedenden ötürü kötü bir sanat eseri olduğu anlamına da gelmez. Teori bir nesneyi sadece sınıflayıcı bir anlam içinde bir sanat eseri yapar. Başka bir deyişle o bir nesneyi bizim sanat eseri adını verdiğimiz şeyler sınıfı içine yerleştirir. Bu bizim sanat sözcüğünü çoğu zaman yalnızca bir şeyi sınıflamak için değil fakat aynı anda onun türünün iyi bir örneği olduğunu ima edecek şekilde kullanma tarzımızdan farklılık gösterir. Terimi bazen de söz bu omlet bir sanat eseri veya şaheseri gibi şeyler dediğimiz zaman olduğu üzere Sözcüğün tam ve gerçek anlamı içinde hiçbir şekilde sanat eseri olmayan şeylerden söz ederken mecazi bir anlam içinde kullanırız. Kurumsal sanat teorisinin sanat sözcüğünün söz konusu değer biçici kullanımlarından biri ya da diğeriyle ilgili olarak bize söyleyeceği hiçbir şey yoktur. O iyi kötü ve ne iyi ne de kötü bütün sanat eserlerinin ortak olarak neye sahip oldukları ile ilgili bir teoridir. O yalnızca sanatın sınıflayıcı anlamıyla ilgilidir. Bu anlamda sanat dünyasının üyelerinin Midas'ın el becerisine sahip olduklarını ima eden benzetme, öyleyse doğru ve yerinde bir benzetme değildir. Altın değerli bir şeydir. Oysa kurumsal sanat teorisine göre bir sanat eserinde bu her ne olursa olsun değer ifade eden bir şeyin bulunması gerekmez. Ama unutulmamalıdır ki sanat nedir sorusunu soran insanlardan büyük çoğunluğu sadece bizim neye sanat dediğimizle ilgilenmeyip fakat bizim neye, Diğerlerine değil de belli bir takım nesnelere değer verdiğimizi bilmek isterler. Hem anlamlı fon teorisi ve hem de idealist teori en azından kısmen değer biçici teorilerdir. Onlara göre bir şeye sanat eseri adını vermek o şeyin ya o anlamlı forma sahip bulunduğu için ya da onun bir duygunun samimi bir sanatsal ifadesi olması nedeniyle belirli bir anlam içinde iyi olduğunu söylemektir. Oysa kurumsal teori sanatla ilgili değer biçici sorulara bir cevap vermeye hiç kalkışmaz. Neyin sanat sayılabileceği konusunda hemen her şeye açıktır. Bazıları bunu teorinin en büyük meziyeti diğerleri ise en ciddi kusuru olarak görür. Döngüselliği Birçok insan kurumsal teorinin döngüsel olduğunu düşünmüştür. En yuvarlak ifadesiyle teori belirli bir grup insanın sanat dünyasını meydana getiren insanların sanat adını vermeyi seçtikleri şey insanat olduğunu söyler görünür. Bu insanları ilgili grubun üyeleri yapan şey ise onların bir şeylere sanat statüsünü yükleyebilme kapasiteleridir. Buna göre teoride sanat eseri ile sanat dünyasının üyesi terimleri birbirleri yoluyla tanımlanmış olmaktadır. Kurumsal teorinin bir savunucusu bu eleştiriye karşı teorinin belli bir anlamda döngüsel olsa dahi onulmazcasına döngüsel olmadığına işaret edecektir. Teori bundan önceki paragrafta yer alan özetin ima ettiği ölçüde bilgi vermeyen ve dolayısıyla hiçbir şekilde aydınlatıcı olmayan bir teori değildir. Kurumsal teori yandaşlarının sanat dünyasının doğası, onun tarihi ve etkin olma tarzları hakkında söyleyecek çok şeyleri olmalıdır. Ama yine de teori bizi sanat konusunda pek fazla aydınlatır görünmez. Bu kısmen teorinin sanat dünyasının bir üyesinin niçin başka bir şeye değil de belli bir el işine veya insan elinden çıkma eser sanat eseri statüsü yüklediğinin bir açıklamasını sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Sanat dünyasının hangi ölçütleri kullandığı? Sanatın kurumsal teorisine yönelik herhalde en etkili itiraz çağdaş sanat filozofu ve yazarı Richard Wolheim tarafından yöneltilmiş eleştiridir. Sanat dünyasının üyelerinin insan elinden çıkma herhangi bir nesneyi bir sanat eseri yapma kudretine sahip olduklarını kabul etsek bile onların diğerlerine değil de insan elinden bazı eserlere sanat adını vermelerinin bir takım nedenleri olmak gerekir. Onların yaptıkları şeyin bir mantığı yoksa eğer o zaman sanat kategorisinin bizim için neden ilginç ve önemli olması gereksin. Eğer onların bir takım nedenleri varsa o zaman söz konusu nedenler bir şeyin sanat olup olmadığını belirleyen nedenlerdir. İşte bu nedenlere ilişkin bir analiz boş kurumsal teoriden çok daha ilginç ve aydınlatıcı olur. Bu nedenleri bulup çıkarttığımızda ise kurumsal teori artık gereksiz hale gelecektir. Bununla birlikte kurumsal teori en azından bize bir şeyi sanat eseri yapan unsurun kimi zaman kimi zaman dışı ölçütlerden ziyade değişik zamanların sosyal kurumlarına bağlı bulunan kültürel bir mesele olduğunu anımsatmıştır. Gerçekten de sanatın tanımıyla ilgili son zamanların teorileştirme etkinlikleri sanatın tarihsel boyutunu daha fazla vurgulama eğilimi içine girmişlerdir. Sayfa 177 Sanat Eleştirisi Sanatlarla ilgili felsefi tartışmanın konu aldığı önemli bir diğer alanda sanat konusunda yazmanın çok çeşitli türlerinin yöntemleri ve temellendirilmeleri üzerinde uzaklaşmıştır. Bu alanda en önemli tartışmaların başında bir sanatçının beyan edilmiş niyetlerinin bir sanat eserinin eleştirel yorumuna ne ölçüde uygun düştüğü tartışmasıdır. Anti-niyetselcilik Anti-niyetselciler bizim sadece sanat eserinin kendisinde cisimleşen niyetleri dikkate almamız gerektiğini savunurlar. Güncelerden sabırla seçilip ayıklanmış bir şeyler, sanatçıyla yapılmış röportajlar, sanatsal manifestoların ve benzeri gerçek eleştirel yorum eylemiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu türden malumatlar daha ziyade sanatçının psikolojisiyle ilgili bir araştırmaya uygun düşer. Psikoloji kendi içinde ilginç ve önemli bir araştırmadır ve bize sanat eserlerinin kökenleriyle ilgili olarak pek çok şey söyleyebilir. Bununla birlikte bir sanat eserinin doğuşu veya kökeni onun anlamıyla karıştırılmamalıdır. Eleştirinin yalnızca sanata içsel olan yani onda ihtiva edilen verilerle meşgul olması gerekir. Sanatçının zihninde olanlara onun gerçekte neyi amaçladığına ilişkin kişisel beyanlar esere dışsal olup onların gerçek eleştiriyle pek bir ilintileri yoktur. 1940'lı yıllarda yazan 1907 ile 1975 yılları arasında yaşamış William Wimstad Wimshad ile 1915-1980 yılları arasında yaşamış Monroe Bursley gibi eleştirmenlerin aralarında öne çıktığı niyetselcilik karşılıkları nitekim söz konusu dışsal verilere dayanma yanlışına niyetsellik hatası adını vermişlerdir. Bu anti niyetselci görüş genellikle edebi metinlerle ilgili sıkı ve derinliğine okumalar önerip, diğer sanat eserlerinin de daha yakından analiz edilmeleri gerektiğini savunur. O sanat eserlerinin bir anlamda kamusal oldukları bu eserleri bir kez yarattıktan sonra sanatçının onların yorumu üzerinde başka herhangi bir kimseden daha fazla bir yetkisi veya hakimiyeti olmaması gerektiği düşüncesine dayanır. Buna benzer bir iddia yakın zamanlarda 1915 ile 1980 yılları arasında yaşamış Roland Barthes gibi yazarın ölümünü ilan etmiş düşünürler tarafından mecazi bir dille ortaya konmuştur. Onların bununla anlatmak istedikleri şey kısmen edebi bir metnin bir kez kamusal hale geldikten sonra onu yorumlamanın okura düştüğüdür. Yazarın bu bakımdan imtiyazlı bir konumda olduğu artık düşünülmemelidir. Bu görüşün bir sonucu metinlerin onları yaratan yazardan daha önemli olduğunun düşünülmesiyle eleştirmenin rolünün ve öneminin artmasıdır. Metinlerin anlamı yazarın niyetlerinden ziyade okuyucunun yorumu tarafından yaratılır. Anti niyetselci görüş şu halde eleştirmenin değer biçme veya kıymet takdir etme eyleminin bir eserin hangi yön veya özelliklerini dikkate almak durumunda olduğu ile ilgili bir görüştür. Sayfa 178 Anti niyetselciliğin eleştirisi Hatalı niyet görüşü Antiniyetselci konuma yönelik bir eleştiri, onun niyetlerin ne olduğu konusunda hatalı bir görüşe dayandığı eleştirisidir. Görüş niyetleri sanki onlar her zaman tam olarak herhangi bir şey yapmazdan önce zuhur eden zihinsel olaylarmış gibi değerlendirmektedir. Gerçekten de birçok filozof niyetlerin tipik bir biçimde şeylerle olan ilişkimizin bir takım şeyleri yapmamızın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanır. Onlar eylemlerin kendilerinden görüşün öne sürdüğü kadar kolay ayrılamazlar. Dolayısıyla ışığı yakmaya niyet ettiğim zaman tam tamına elektrik düğmesine erişmezden önce zihinsel bir olaya sahip oluyor değilimdir. Niyet elektrik düğmesine erişmemle tam tamına aynı anda zuhur edebilir. Düğmeye erişme eylemimin bizzat kendisi niyeti somutlaştırır. Bununla birlikte bu gerçekte anti niyetselciliğe karşı tatmin edici bir itiraz ve argüman oluşturmaz. Çünkü anti niyetselcilerin itiraz ettiği şey sadece sanat eleştirisini niyetlere dayandırmak değil... Fakat daha ziyade eleştiriyi sanat eserinde dırsal unsurlara dayandırmaktır. Hatta anti sanat eserinde fiilen cisimleşen niyetleri sanat eleştirisinin kapsamını almaktan mutluluk duyarlar. İroni Anti yönelik daha etkili bir diğer eleştiri, ironi benzeri bir takım sanatsal araçların bir sanatçının niyetlerini tanıyıp doğru takdir etmeyi gerektirdiğine işaret eder. İroni en basit bir biçimde ifade edildiğinde belli bir şey söyler veya bir şeyi betimlerken onun tam karşısını anlatmak istemek anlamına gelir. Söz gelimi bir arkadaşımız ne güzel de bir gün dediği zaman onun söylediklerinin laf mi, yoksa ironik bir anlam içinde mi anlaşılmasını istediği pek açık olmayabilir. Buna karar vermenin bir yolu sözün söylenmiş olduğu bağlam benzeri şeylere örneğin o yağmurun bardaktan boşanırcasına yağmakta olduğu bir gün müdür bakmak olabilir. Bir diğeri sözün söylenme tarzına ve tonuna dikkat kesilmektir ama söz konusu her iki veriyle de bir karara varılamaması durumunda yapılacak en iyi şey bizzat konuşmacıya gerçek düşüncesini ironik bir dille ifade edip etmediğini sormak yani dışsal niyetlere başvurmak olacaktır. Sanatta ironinin bir takım kullanımlarında sanat eserine dışsal olan veriler anlama karar verirken olağanüstü yararlı olur. Sanat eserleriyle ilgili söz konusu malumat kaynağını büsbütün bir kenara atmak pek makul değil gibi görünmektedir. Buna niyetselcilik karşıtı biri muhtemelen ironinin eseri yakından çözümlemeye kalkışan bir analiz yoluyla kolayca anlaşılamaması durumunda eleştiri kamusal olanı ele aldığı için sanat eleştirisinin hesaba kattığı bir şey olmaktan veya onun gündemine girmekten büsbütün çıkacağı karşılığını verir. Sanatçının dışsal niyetlerine dayanan bir ironi, önemi olan Gizli bir mesaj ya da şifreye benzer. Önemi vardır ama sanat eleştirmeninin kendisi için anlaşılır olmaması nedeniyle gündeminde yer almaz. Bir sanat eleştirisi görüşü olarak çok dar olması. Antiniyetselciliğe yönelik üçüncü bir eleştiri onun sanat eleştirisinin ne olduğu konusunda oldukça dar veya sınırlı bir görüş olduğuna işaret eder. İyi sanat eleştirisi esere ister dışsal ya da ister içsel olsun eldeki tüm verileri kullanır mevcut bütün imkanlardan yararlanır. Eleştirel değerlendirme ve yorumlar ortaya koyarken hangi verilerin dikkate alınması gerektiği konusunda istisna kabul etmez bir takım genel kurallar belirlemek, eleştirmeni fazlasıyla sınırlamak olur. Sıyla sınırlamak olur. Sıyla sınırlamak olur. Sıyla sınırlamak olur. Sıyla sınırlamak olur. Sıyla sınırlamak olur. Sıyla sın Sayfa 180 İcra, Yorum ve otantite. Sanat eserlerinin icrası bazı bakımlardan sanat eleştirisi pratiğinde söz konusu olan güçlüklere benzer bir takım güçlüklere yol açar. Her icra ilgili eserin bir yorumudur. Sanat eseri nispeten eski bir tarihsel döneme ait olduğu zaman zuhur eden özel bir takım güçlük ve problemler vardır. Ben burada bunun bir örneği olarak daha önceki yüzyılların müziğinin icrasını ele alacağım. Fakat aynı argümanlar sözgelmiş Shakespeare'in oyunlarının, Tarihsel bakımdan doğru icraları aslına sadık yorumları içinde kullanılabilir. İcrada tarihsel otantisite Müzisyenlerin tarihsel açıdan otantik, otantik sesler üretmeye çalıştıkları konser ve band kayıtlarının sayısında yakın zamanlarda olağanüstü büyük bir artış olmuştur. Bu genellikle müzik eserini ilgili enstrümanların Modern torunlarından ziyade eserin bestelenmiş olduğu zaman mevcut veya kullanımda olan enstrüman türleriyle çalmak ya da icra etmek anlamına gelir. Dolayısıyla söz gelimi Bach'ın Brandenburg konçertolarının tarihsel bakımdan otantik icrasını hayata geçirmeye, aslına uygun bir yorumunu ortaya koymaya çalışan bir orkestra modern enstrümanlardan uzak durur ve bunun yerine Bach'ın kendi zamanının enstrüman türleriyle bu enstrümanların kendine özgü sesleriyle sınırlılıklarını da hesaba katarak çalar. Konçerto'yu çalacak orkestranın şefi ise bu durumda Bach'ın zamanına özgü yorum temposu ve tarzını keşfedebilmek amacıyla olabildiğince çok sayıda tarihsel araştırmadan yararlanır. Böyle bir icranın amacı da hiç kuşku yok ki Bach'ın ilk dinleyicilerinin işitmiş oldukları seslerin mümkün olduğu ölçüde aynılarını veya en yakınlarını yeniden üretmektir. Bu türden icralar bir müzik tarihçisi için açıkça çok ilginç ve önemli olabilmekle birlikte bir sanat eserinin farklı icralarının statüsüyle ilgili önemli bir takım felsefi problemlere yol açarlar. Söz konusu icraları betimlemek üzere otantik sözcüğünü kullanmak günümüzün modern enstrümanlarını kullanan icraların hiçbir şekilde otantik olmadıklarını telkin eder. Hatta bununla da kalmayıp çok manidar bir biçimde otantik icra veya yorumlarda daha iyi bir şeyler bulunduğunu ima eder. İşte bu durum müzik eserlerinde icra veya yorumun bu türden bir tarihsel otantisiteyi amaçlayıp amaçlamaması gerektiği sorusuna yol açmıştır. Amaçlaması gerektiğini savunan görüşe yöneltilen belli başlı itirazlar şöyle sıralanabilir. İcrada tarihsel otantisitenin eleştirisi, zaman içinde seyahat fantezisi. Otantik icra hareketine yöneltilen en önemli eleştiri tarihsel bakımdan bütünüyle otantik bir icraya erişmenin hiçbir şekilde mümkün olmadığı eleştirisidir. Böylesi bir tavır ya da hareketi güdüleyen şey eleştiriye göre bestecinin işitmiş olduğu seslerle tam tamına aynı sesleri almak adına zaman içinde geriye dönme naif teşebbüsüdür. Bununla birlikte otantik yorum savunucuların unuttukları şey bizim daha önceki bir çağın eserlerini yeniden yaratma başarısını gösterebilsek bile o zamandan beri bestelenmiş ve çalınmış müziği öyle bir kalemde hiçbir zaman silip atamayacağımızdır. Başka bir deyişle biz müziği tarihsel bakımdan otantik kulaklarla hiçbir zaman dinleyemeyiz. Bugün Bahı müzikte onun zamanından beri vuku bulmuş büyük gelişmelerin bilgisi ve bilinciyle dinliyoruz. Günümüzde modern tekniklerle çalınan modern enstrümanların seslerine aşinayız. Ton ve makam temeline dayanmayan müziği biliyor. Ve modern piyanonun sesini harpsi-kord ya da klarsenin sesinden daha iyi tanıyoruz. Dolayısıyla Bach'ın müziği günümüz klasik müzik dinleyicisi için Bach'ın kendi zamanının dinleyicilerinden bütünüyle farklı bir anlam taşır. Müzik eserinin yorumlanması bağlamında en basit görüş olması. Tarihsel bakımdan otantik icrayı amaçlayan bu görüşe yönelik bir diğer eleştiri onun müzik eserinin yorumu konusunda olabilecek en basit anlayışı ihtiva ettiğine işaret eder. O belirli bir icra veya yorumun iyi bir yorum olup olmadığı yargısını uygun başkaca sanatsal mütalaları bütünüyle göz ardı ederek yalnızca tarihsel değerlendirmelere tabi kılar. Görüş bir icracının bir eserin yaratıcı yorumu bağlamında etkinlik alanını çok ciddi bir biçimde sınırlar. O tek tek her yeni kuşağın icracıları için bestecinin eserinin hem müzik tarihini ve hem de söz konusu müstakil eserin yorumlanmasının tarihini hesaba katan yepyeni ve iddialı bir yorumunu mümkün hale getirmekten ziyade müzik eserlerinin yorumlarının bir müzesini yaratır. Tarihsel yorumların eserin ruhunu atlayabilmesi Tarihsel dakiklik ve doğruluğa dönük abartılı ilgi bir müzik eserinin yorumunun değerini çoğu zaman azaltır. Kendisini esas ilgilendiren şeyin tarih olduğu bir icracı bestecinin eserine hakkını hak ettiği değeri veremeyebilir. İlk baştaki sesleri yeniden üretmek yerine bestecinin eserinin ruhunu yakalamayı amaçlayan duyarlı bir yorum lehine söylenmesi gereken çok şey vardır. İşte bu bütünüyle farklı bir otantisite türüdür. Otantisiteyi yalnızca tarihsel doğruluk ve dakiklikten veya tarihsel bakımdan aslına uygunluktan ziyade Sanatsal içtenliğe benzer bir şeyi anlamak, anlatmak amacıyla kullandığımızda o yorumun otantisitesi olarak karşımıza çıkar. Sayfa 183. Sahteler ve sanatsal değer. ile ilgili felsefi problemlere yol açan başka bir soru da bir orijinal tablonun mükemmel sahtesinden daha büyük bir sanatsal değere sahip olup olmadığı sorusudur. Ben burada yalnızca resimlerin veya tabloların sahtelerini ele alacağım ama unutulmamalıdır ki, bir heykel, bir fotoğraf ve benzeri gibi fiziki bir nesne olan bütün sanat eseri türlerinin sahteleri olabilir. Fakat romanların, şiirlerin ve senfonilerin kopyaları sahte muamelesi görmez. Nitekim orijinal el yazmalarının sahteleri yapılabilir ve belirli bir yazar ya da bestecinin üslubuyla yazılmış veya bestelenmiş taklitler hakiki eserler diye geçebilir. Öyleyse işin hemen başında sanat eserlerinde sahtenin iki türünü birbirinden ayırmanın önemine dikkat çekmekte yarar vardır. Bunlar sırasıyla kusursuz kopya ve ünlü bir sanatçının tarzında yapılmış tablo veya resimdir. Mona Lisa'nın tam ve kusursuz kopyası birinci sahte türüne girer. Sahteyi yapan Van Meag Meageren'in çok sayıda uzmanı aldatmış olan Vermeer tarzındaki tabloları ise kopyası yapılacak orijinal bulunmadığı için sahtenin ikinci türüne girer. Bir oyun, roman ya da şiirin yegane el yazmasının açıktır ki yalnızca birinci anlam içinde sahtesi yapılabilir. Buna karşın söz gelimi Shakespeare'in oyunlarının ikinci türden sahteleri bir yazarın üstü bunu veya tarzını zekice taklit eden biri tarafından ortaya konabilir. Sahtelerin acaba kendi başlarına anlamlı sanat eserleri olarak al alınmaları gerekmez mi? Eserin sahtesini yapan kişi uzmanları sahtenin orijinal sanatçının gerçek eseri olduğuna inandıran bir eser yaratmaya yetiliyse o zaman sahteyi yapan kimse orijinal sanatçı kadar usta ve becerikli olup Söz konusu sanatçıyla aynı konum veya düzeyde olan bir sanatçı muamelesi görmelidir. Bu bakış açısının lehinde ve aleyhinde olan argümanlar vardır. Sayfa 184 Fiyat, Züppelik ve Kutsal Emanetler İnsanların sahteleri yerine orijinale değer vermelerine yol açan şey belki de yalnızca sanat dünyasının mali kaygıları bir tablonun gerçekte ne kadar ettiği sabit fikri veya takıntısıdır. Buna göre her tablonun sadece tek bir kopyası var ise işte o zaman sanat mezatçıları bir tabloyu biricik olan bir nesne diye çok yüksek bir fiyatla satabilirler. Bu zaman zaman ünlü sanat mezatçılarının usullerine uygun olarak sote bir etkisi diye bilinir. Fakat bir tablonun birçok kopyası var ise bu takdirde her bir kopyanın fiyatı özellikle de orijinal kopyalardan statü bakımından farklı görünmediği zaman muhtemelen düşme eğilimi gösterebilir. Bu da gerçekte tabloları basılı eserlerle aynı konuma getirir. Ya da aksi durumda orijinal tablolara kopyalardan daha fazla önem ve değer verilmesine yol açan şey sadece sanat dünyasının mali yapısı ve durumu olmayıp belki de sanat koleksiyoncularının rüppeliği olabilir. Koleksiyoncular biricik bir nesneye sahip olmaktan bir eşi daha bulunmayan bir objeyi ellerinde bulundurmaktan mutluluk duyarlar. Onlar için Constable'ın yapmış olduğu orijinal bir yağlı boya taslığa sahip olmak onun kusursuz bir kopyasına sahip bulunmaktan çok daha önemli olabilir ve bunun da nedeni elbette sanat değeri değildir. İnsanları orijinallere sahip olmaya yönelten bir diğer etken onların mukaddes emanetler olarak taşıdıkları cazibe ile ilgilidir. Kutsal emanetler tarihleri dolayısıyla büyüleyicidirler. Hakiki haçtan yani İsa'nın gerilmiş olduğu çarmıhtan çok küçük bir parçanın onun İsa'nın etiyle dolayımsız bir temas içinde olmuş olduğuna inanıldığı için kendisinden hiçbir şekilde ayırt edilemez olan diğer odun parçalarıyla kıyaslandığında özel bir cazibesi olur. Aynı şekilde bir orijinal Van Gogh tablosuna o büyük ressamın kendisine dokunmuş, dikkat etmiş, göz nurunu akıtmış olduğu, onun sanatsal kudret ve dehasını yansıtan ve benzeri bir nesne olması dolayısıyla değer verilir. Fiyat ya da maddi değerin, züppelik değerinin ve mukaddes emanet olarak değerin demek ki gerçek sanatsal değer ile pek bir ilişkisi yoktur. Bunlardan birincisi eserin az bulunurluğuyla koleksiyoncuların beğenilerindeki düzensiz değişimlerle ve sanat tüccarlarının manipülasyonları ile ilişkilidir. İkincisi ise toplumsal rekabetle ilgili bir konudur. Buna karşın üçüncüsü nesnelere nasıl baktığımızla ilgili olan epistemolojik bir meseledir. Söz konusu 3 etmen iyi sahteler karşısında orijinal sanat eserlerine yönelik yaygın tercihin nedenlerini açıklıyorsa... O zaman iyi sahtelerin sanatsal açıdan gerçekte orijinaller kadar pekala anlamlı ve değerli oldukları söylenebilir. Bununla birlikte böyle bir görüşe karşı gelen bazı güçlü argümanlar vardır. Mükemmel kopyalar. Sahteleri yerine orijinalleri tercih etmemizin bir nedeni bir nesnenin gerçekten de kusursuz bir kopya olduğundan hiçbir zaman emin olamamamızdır. Bir Van Gogh tablosunun sahtesi uzmanları dahi aldatacak kadar iyi bir kopya ise buradan onun uzmanları gelecekte de aldatacağı sonucu hiçbir zaman çıkmaz. Farklılıklar daha sonraki bir evrede belirgin veya gözle görülür hale geliyorsa eğer bir sahtenin kusursuz bir kopya olduğundan asla emin olamayız. Dolayısıyla kusursuz bir sahtenin orijinalle aynı sanatsal değere sahip olduğuna inansak bile Fiili bir sahte örneğinde bir sahtenin gerçekten de tam ve dakik yani mükemmel bir kopya olduğundan emin olmamız söz konusu olamaz. Bu görüşe karşı sahte ile orijinal arasındaki zuhur etmeleri muhtemel farklılık türlerinin genellikle çok küçük ya da önemsiz farklılıklar olacağına işaret etmek gerekir. Bu farklılıkların çoğunluk tablonun sanatsal değerine ilişkin görüşlerimizi kökten değiştirecek türden farklılıklar olacağını varsaymak pek makul gibi görünmemektedir. Sanat eseri versus sanatçı Biri diyelim Sezan tarafından yapılmış bir tablonun bütünüyle aynısı bir tabloyu yaratabilmeyi başarsa bile bu Sezan'ın kendisinin başarı ve yaratımından oldukça farklı bir başarı olmak durumundadır. Sezan'ın başarısı veya verimi bağlamında değer verdiğimiz şeyin önemli bir kısmı sadece ressamın diğer tablolarından soyutlanmış güzel bir tablo üretilmesi değil fakat daha ziyade onun özgün bir üslup ve bütün bir tablolar silsilesini yaratma tarzından meydana gelir. Özgünlüğü tıpkı ressamın yaşadığı zaman dilimi içinde yaratmış olduğu tabloların kendisinin yaptığı tek tek her bireysel tasvire dair kavrayışımıza katkıda bulunması gibi onun başarısının önemli bir kısmını meydana getirir. Onun sanatsal başarısına sadece her bir tablosunu bütünsel verimi içinde bir yere yerleştirebildiğimiz takdirde tam ve doğru bir değer biçebiliriz. Buna göre sahteyi yapan kişi bir ressam olarak Sezan'ın sahip bulunduğu teknik ve mekanik becerilere sahip olsa da, Sezan'ın başarısı onun bir zanaatkar olarak ustalığına indirgenmemelidir. Kölece kopyalama faaliyeti dikkate alındığında sahteyi yapan kişi Sezan'ın olduğu tarzda özgün olamadığı için büyük bir ressam olmayı hiçbir zaman ümit edemez. Gerçek kopyaların fiili kopyaları yerine Sezan'ın üslubuyla ikinci türden sahteler üretimde bulunan bir sahteci söz konusu olduğunda sahtelerin değerini Sezan'ın tablolarının sanatsal değeriyle karşılaştırmak için daha sağlam temellerimiz var gibi görünmektedir. Bununla birlikte burada bile sahteyi yapan kimse yeni bir üslup yaratmaktan ziyade var olan bir üslubu kopya ediyor olacaktır ve biz unutulmamalıdır ki bir taklitçinin beceri ve ustalığından ziyade özgün sanatçının yaratıcılığına değer verme eğiliminde oluruz. Bundan dolayı yaratıcılık sanatsal değerin önemli bir boyutu olmak durumundadır. Bunun bize gösterdiği şey, Bizim sahteyi yapan kimseyi o tam tamına inandırıcı bir sahte yaratmaya muktedir olduğu için kesinlikle özgün sanatçıya eşit veya onunla aynı düzeyde olan biri olarak değer vermemiz gerektiği hususudur. Fakat hal böyle olsa dahi orijinal bir tablonun bir kopyası söz konusu olduğunda biz Sezan'ın sanatsal başarı ve değerine hala kopyaya bakmak suretiyle kıymet takdir edebiliriz. Dolayısıyla bu sahtelerin sanatsal değerine karşı değil de sahteyi yapanların sanatsal yetenek ve başarısına karşı olan bir argümandır. Kopya bize sahteyi yapan kimsenin değil de sezanın dehasının delillerini görme imkanı sağlar. Ahlaki argüman Sahteler söz konusu olduğunda esasen yanlış olan şey onların izleyicilerini kaynakları bakımından aldatma yönünde bir teşebbüsü ihtiva etmesidir. Bir sahte aldatma niyeti olmadan asla bir sahte olamaz. O bir kopya veya başka bir sanatçının üslubuyla resim yapma deneyidir. Pastiş diye bilinen bir şeydir. Sahteler orijinallerinden kısmen kendilerinde yalan söylemeye eşdeğer olan aldatma söz konusu olduğu için daha aşağıdırlar. Bununla birlikte ahlaki sorularla sanatsal soruları birbirinden ayırmakta yarar vardır. Çok parlak bir sahte aldatmayı ihtiva etse dahi yine de bir sanat eseri olarak oldukça etkileyici olabilir. Sayfa 187 Sonuç Bu bölümde sanatın tanımından sanat eserlerinin sahtelerinin estetik statüsüyle ilgili sorulara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde sanat ve sanat eleştirisiyle ilgili soru ve problemleri ele aldım. Sanatçılar, eleştirmenler ve ilgili izleyicilerin önemli bir bölümünün sanat söz konusu olduğunda konuşmaları muğlak ve hatta mantık dışıdır. Bu alanda felsefi dakiklik ve titizlikten gereği gibi yararlanıldığı, argümanın vazih olmasına çalışıldığı veya kavramsal açıklığa gerekli önem verildiği zaman meselelerde biraz daha ilerleme kaydetmek mümkündür. Felsefenin bütün alanlarında olduğu gibi açık ve anlaşılır argümanın zor sorulara ikna edici cevaplar sağlayacağının bir teminatı yoktur ama açık ve anlaşılır argümanlar bunun olabilme ihtimalini kesinlikle arttırır. Ek okuma önerileri Anne Shepard'ın Aesthetics and Introduction to the Philosophy of Art Estetik, Sanat Felsefesine Giriş adlı kitabı tıpkı Gordon Graham'ın Philosophy of Art's sanatlar felsefesi adlı eseri gibi bu alana yararlı bir giriş sağlar. Oswald Hanfling'in editörlüğünü yapmış olduğu Philosophical Aesthetics and Introduction, Felsefi Estetik, Bir Giriş adlı eseri bu bölümde ele alınan konuların çoğuna üstelik ayrıntılı bir biçimde yer vermektedir. Eser aynı zamanda açık üniversitede AA301 koduyla verilen Philosophy of Art. Sanatlar Felsefesi dersinin bir bölümünü meydana getirir. Dipnot Türkçede bu alanda önemli bir başvuru kaynağı Necat Bozkurt'un Sanat ve Estetik Kuramları adlı çalışmasıdır. Bakınız Necat Bozkurt Sanat ve Estetik Kuramları Asa Yayınları 2. Baskı Bursa 2000 Sanat ve estetik konusuna tarihsel bir giriş için Hakkı Hünler'in olağanüstü başarılı bir eser olan Estetiğin Kısa Tarihi adlı kitabına bakılabilir. Bakınız Hakkı Hünler Estetiğin Kısa Tarihi Paradigma Yayınları İstanbul 1999 Çevirenin Notu Alex Neil ve Aaron Ridley'in editörlüğünü yaptıkları Arguing About Art Sanatı Savunmak adlı eser sanat felsefesinde çağdaş konularla ilgili nitelikli bir makaleler seçkisidir. Söz konusu iki kişi bu alanda kaleme alınmış önemli makalelerin daha geniş kapsamlı bir antolojisini de yayınladılar. The Philosophy of Art, Readings Ancient and Modern, Sanat Felsefesi Antik ve Modern Okumalar, Terry Eagleton'ın Literary Theory, An Introduction, Edebiyat Teorisi, Bir Giriş adlı kitabı ise her ne kadar Anglo-Amerikan teori geleneği yerine kıta Avrupası geleneğini öne çıkarsa da edebiyat felsefesindeki bazı gelişmeler üzerine ilginç ve önemli bir de olmak durumundadır. Klasik müzikte otantite konusunda Nicholas Kenny'nin editörlüğünü yaptığı Authenticity and Early Music, Otantite ve Eski Müzik adlı kitap oldukça iyi ve önemli bir çalışmadır. Denis Button'ın The Forge's Art, Sahtecinin Sanatı adlı çalışması da sanat eserlerinin sahtelerinin statüsü konusunda yazılmış makalelerin adeta büyüleyici bir seçkisi olarak temayüz etmektedir. Felsefeye Giriş adlı kitabın sonu Okuyan Neval Kapan Mayıs 2006 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Körler Kütüphanesi Mete Caddesi numara 45 Taksim İstanbul Telefon 249 48 88 E-mail korlar bölümü et nokta nokta